Samsun'a çıktığım gün genel durum ve görünüş. 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyleydi. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış, Büyük Savaş'ın uzun yılları boyunca millet, yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleketi Birinci Dünya Savaşı'na sürükleyenler, kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat, hilafet makamında oturan Vahdettin, soysuzlaşmış, şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz ve korkak.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 Urfa, Maraş, Gaziantep İngilizler tarafından eşgal edilmiş, Antalya ve Konya'da İtalyan askeri birlikleri, Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve memurlar ile özel ajanlar faaliyette. Nihayet konuşmamıza başlangıç olarak aldığımız tarihten 4 gün önce 15 Mayıs 1919'da İtilaf devletlerinin uygun bulmasıyla Yunan ordusu da, izinleri çıkartılıyor. Yerli azınlıklar örgütleniyor. Bundan başka memleketin her tarafında Hristiyan azınlıklar gizli veya açıktan açığa kendi özel emel ve maksatlarını gerçekleştirmeye devleti bir an önce çökertmeye çalışıyorlar. Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve belgelerle iyice anlaşılmıştır ki İstanbul Rum Patrikhanesi'nde kurulan Mavri Mira heyeti illerde çeteler kurmak ...ve idare etmek, gösteri toplantıları ve propagandalar yaptırmakla meşgul. Yunan Kızıl Haçı ve Resmi Göçmenler Komisyonu... ...Mavri Mira heyetinin çalışmalarını kolaylaştırmakla görevli. Mavri Mira heyeti tarafından yönetilen Rum okullarının... ...izci teşkilatları, 20 yaşından yukarı gençleri de içine almak üzere... ...her yerde kuruluşunu tamamlıyor. Ermeni Patriği Zaven Efendi de... Mavri Mila ile birlikte çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tıpkı Rum hazırlığı gibi ilerliyor. Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz sahillerinde örgütlenmiş olan ve İstanbul'daki merkeze bağlı bulunan Pontus Cemiyeti hiçbir engelle karşılaşmadan kolaylıkla ve başarıyla çalışıyor. Bunlara karşı düşünülen kurtuluş çareleri. Durumun dehşet ve korkunçluğu karşısında her yerde, her bölgede bir takım kimseler tarafından kurtuluş çareleri düşünülmeye başlanmıştı. Bu düşüncelere yapılan teşebbüsler bir takım kuruluşları doğurdu. Örnek olarak Edirne ve çevresinde Trakya Paşaeli adıyla bir dernek vardı. Doğuda, Erzurum'da ve Elazığ'da genel merkezi İstanbul'da olmak üzere Vilayat-ı Şarkiye Müdafai Hukuki Milliye Cemiyeti kurulmuştu.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 Ayın 14-15. gecesi kendi aralarında bu acıklı durumla ilgili görüşmeler yapmışlar, bir oldu bittiye geldiğine şüphe kalmayan Yunan işgalinin ilhakla sonuçlanmasına engel olma kararında birleşerek reddi ilhak ilkesini ortaya atmışlardır. Aynı gece bu ilkenin yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere İzmir'de Yahudi maşatlığına toplanabilen halk tarafından bir gösteri toplantısı yapılmışsa da, Ertesi gün sabahleyin Yunan askerlerinin rıhtımda görülmesiyle bu faaliyetten beklendiği ölçüde sonuç alınamamıştır. Milli kuruluşların siyasi amaç ve hedefleri Bu derneklerin kuruluş amaçları ve siyasi hedefleri hakkında kısaca bilgi vermek uygun olur görüşündeyim. Trakya Paşayeli Cemiyeti'nin ileri gelenlerinden bazılarıyla daha İstanbul'dayken görüşmüştüm. Bunlar Osmanlı Devleti'nin çökeceğini çok kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorlardı. Osmanlı vatanının parçalanma tehlikesi karşısında Trakya'yı mümkün olursa buna Batı Trakya'yı da ekleyerek ve bir bütün olarak İslam ve Türk topluluğu halinde kurtarmayı düşünüyorlardı. Fakat bu amacı gerçekleştirmek üzere o gün için akıllarına gelen tek çare İngiltere'nin. Bu mümkün olmazsa ...Fransa'nın yardımını sağlamaktı. Bu maksatla bazı yabancı devlet adamlarıyla temas kurma ve görüşme imkanları da aramışlardı. Amaçlarının bir Trakya Cumhuriyeti kurmak olduğu anlaşılıyordu. Milayatı ı Şarkiye Müdafai Hukuku Milliye Cemiyeti'nin kuruluş amacı da... ...güzüklerinin ikinci maddesi. Doğu illerinde oturan bütün halkın dini ve siyasi haklarının serbestçe kullanılmasını sağlayacak meşru yollara başvurmak, bu illerdeki Müslüman halkın tarihi ve milli haklarını gerektiğinde medeniyet dünyası karşısında savunmak, Doğu illerinde yapılan zulüm ve cinayetlerin sebepleriyle bunları işleyenler ve sebep olanlar hakkında tarafsız soruşturma yapılarak suçluların hızlıca cezalandırılmasını istemek, yerli halkla azınlıklar arasındaki anlaşmazlığın giderilmesine ve eskiden olduğu gibi İyi ilişkilerin sağlamlaştırılmasına gayret etmek, savaş durumunun Doğu illerinde yarattığı yıkım ve yoksulluğa, hükümet şartlarında faaliyetlerde bulunarak elden geldiğince çare aramaktan ibaretti. İstanbul'daki yönetim merkezinden verilmiş olan bu direktife uygun olarak, Erzurum Şubesi, Doğu illerinde Türk'ün haklarını korumakla birlikte, Ermeni göçü sırasında görülen kötü davranışlarla halkın hiçbir ilgisi bulunmadığını, Ermeni mallarının Rus istirasına kadar korunduğunu, buna karşılık Müslümanlara pek gaddarca davranıldığını, hatta verilen emre aykırı olarak göçten alıkonulan bazı Ermenilerin koruyucularına karşı yaptıkları kötülükleri, güvenilir belgelerle medeniyet dünyasına duyurmaya ve Doğu illerine dikilmiş olan hırs yüklü bakışları, ...hükümsüz bırakacak çalışmalar yapmaya karar veriyor. Erzurum Şubesi'nin basılı bildirisi. Bilayat-ı Şarkiye Müdafai Hukuk-ı Milliye Cemiyeti'nin... ...Erzurum Şubesi'ni ilk olarak kuran kimseler... ...doğu illerinde yapılan propagandalarla... ...bunların hedeflerini, Türklük, Kürtlük, Ermenilik meselelerini... ...bilim, teknik ve tarih açılarından inceleyip araştırdıktan sonra... İlerideki çalışmalarını şu üç noktada topluyorlar. Erzurum Şubesi'nin basılı raporu. 1. Kesinlikle göç etmemek. 2. Derhal ilmi, iktisadi ve dini bakımlardan teşkilatlanmak. 3. Saldırıya uğrayacak doğu illerinin her köşesini savunmada birleşmek. Vilayat-ı Bir Şarkiye Müdafaa-ı Hukuku Milliye Cemiyeti'nin, İstanbul'daki yönetim merkezinin medeni ve ilmi yollara başvurarak amaca ulaşabileceği konusunda fazla iyimser olduğu anlaşılıyor. Gerçekten de bu yolda çalışmalar yapmaktan geri durmuyor. Doğu illerindeki Müslüman unsurların haklarını savunmak üzere Le Pays adında Fransızca bir gazete yayınlıyor. Hadisat gazetesinin çıkarma hakkını alıyor. Bir yandan da İstanbul'daki itilaf devletleri temsilcilerine ve İtilaf Devletleri Başbakanlarına hatırlatma yazıları veriyor. Avrupa'ya bir heyet gönderme teşebbüsünde bulunuyor. Bu açıklamalardan kolaylıkla anlaşılacağını sanırım ki Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-ı Hukuk-ü Milliye Cemiyeti'nin kuruluşuna yol açan asıl sebep ve düşünce Doğu illerinin Ermenistan'a verilmesi ihtimali oluyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesinin de Doğu illeri nüfusunda Ermenilerin çoğunlukta gösterilmesine ve tarihi haklar bakımından onlara öncelik tanınmasına çalışanların ilmi ve tarihi belgelerle dünya kamuoyunu aldatmayı başarmalarına ve bir de Müslüman halkın Ermenileri topluca öldüren barbarlar olduğu iftirasının bir gerçekmiş gibi kabulüne bağlı olduğu düşüncesi ağır basıyor. İşte bundan dolayıdır ki dernek Aynı gerekçeye dayanarak ve aynı yollardan yürüyerek tarihi ve milli hakları savunmaya çalışıyor. Karadeniz sahilindeki bölgelerde de bir Rum Pontus hükümeti kurulacağı korkusu vardı. Müslüman halkı Rumların boyunduruğu altında bırakmayıp onların yaşama ve var olma haklarını koruma gayesiyle bazı kimseler Trabzon'da da ayrıca bir dernek kurmuşlardı. Muhafaza-i Hukuk. Merkezi İstanbul'da olan Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti'nin amacı ve siyasi hedefi adından anlaşılmaktadır. Herhalde merkezden ayrılmak gayesini güdüyor. Memleket içinde ve İstanbul'da milli varlığa düşman kuruluşlar. Kurulma yolundaki bu dernekler dışında memleket içinde daha başka bir takım dernek ve kuruluşlar da ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında Diyarbakır Bitlis, Elazığ illerinde İstanbul'dan idare edilen Kürt Teali Cemiyeti vardı. Bu derneğin amacı yabancı devletlerin koruması altında bir Kürt devleti kurmaktı. Konya ve dolaylarında İstanbul'dan yönetilen Teali İslam Cemiyetinin kurulmasına çalışılıyordu. Memleketin her tarafında itilaf ve hürriyet, sur ve selamet cemiyetleri de var.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 kendi çıkarlarının korunma çaresini Lloyd George hükümeti aracılığıyla İngiliz korumasını sağlamakta arayanlardır. Bu zavallıların İngiliz devletinin Osmanlı devletini Bir bütün olarak korumak ve himaye etmek isteğinde olup olmayacağını Bir defa olsun dikkate alıp almadıkları üzerinde düşünülmeye değer. Bu derneğe girenlerin başında Osmanlı padişahı ve halife-i ruh zemin unvanını taşıyan ettin Damat Ferit Paşa, Dahile Nazırı olan Ali Kemal, Adil ve Mehmet Ali Beylerle, Sayit Moğol'a bulunuyordu. Dernekte, Rahip Freud gibi, İngiliz milletinden bazı macera hevesleri de vardı. Yapılan işlemlerden, Ve gösterilen faaliyetlerden anlaşıldığına göre, Derneğin başkanı, Rahip Fru ydu. Bu derneğin, İki yönü ve iki ayrı niteliği vardı. Biri, açık yönü ve usulüne uygun teşebbüslerle İngiliz himayesini sağlama amacına yönelmiş olan niteliğiydi. Eteki de gizli yönüydü. Asıl faaliyet bu gizli yöndeydi. Memleket içinde örgütlenerek isyan ve ihtilal çıkarmak, milli şuuru felceye uğratmak, yabancı müdahalesini kolaylaştırmak gibi haince faaliyetler Derneğin bu gizli kolu tarafından idare edilmekteydi. Said Molla'nın derneğin açıktan yaptığı çalışmalarında olduğu gibi, gizli çalışmalarında da ondan daha çok rol oynadığı görülecektir. Bu dernek hakkında söylediklerim, sırası geldikçe yapacağım açıklamalar ve gereğinde göstereceğim belgelerle daha kolay anlaşılacaktır. Amerikan mandası İsteyen İstanbul'da erkeklik adını ileri gelen bir kısım kimseler de gerçek kurtuluşun Amerikan mandasını sağlamakta olduğu görüşünde itiriyor. Bu görüşte olanlar düşüncelerinde çok direndiler. En doğru yolun kendi görüşlerinin benimsenmesinde olduğunu ispata çok çalıştılar. Sırası gelince bu konuda da bazı açıklamalar yapacağım. Ordumuzun durumu. Genel durumu ortaya koyabilmek için Ordu birliklerinin nerelerde ve ne durumda olduklarını da açıklamak isterim. Anadolu'da başlıca iki ordu müfettişliği kurulmuştu. Ateşkes anlaşması ilan edilir edilmez, Birliklerin savaşçı erleri terhis edilmiş, Silah ve cephanesi elinden alınmış, Savaş gücünden yoksun bir takım kadrolar haline getirilmiştir. Merkezi Konya'da bulunan İkinci ordu müfettişliğine bağlı birliklerin durumu şöyleydi. Bir tümeni 41. tümen Konya'da, bir tümeni de 23. tümen Afyonkarahisar'ında bulunan 12. kolordu karargahıyla Konya'da bulunuyordu. İzmir'de esir olan 17. kolordunun Denizli'de bulunan 57. tümeni de bu kolorduya bağlanmıştı. Bir tümeni 24. tümen Ankara'da, bir tümeni de 11. tümen, Nile'de bulunan 20. kolordu, karargahıyla Ankara'daydı. İzmit'te bulunan 1. tümen, İstanbul'daki 25. kolorduya bağlanmıştı. İstanbul'da da 10. Kafkas tümeni vardı. Balıkasir ve Bursa bölgesinde bulunan 61. ve 56. tümenler, karargahı Bandırma'da bulunan İstanbul'a bağlı 14. kolorduyu oluşturuyor. Bu kol ordunun komutanı, meclisin açılışına kadar merhum Yusuf İzzet Paşa'ydı. Üçüncü ordu müfettişliği ki müfettişi bendim, karargahımla Samsun'a çıkmış bulmuyordum. Doğrudan doğruya emrim altında olmak üzere iki kol ordu vardı. Bunlardan biri merkezi Sivas'ta bulunan üçüncü kol ordudur. Komutanı yanıma getirdiğim Albay Refet Bey'dir. Bu kolorduya bağlı bir tümenin 5. Kafkas tümeni, merkezi Amasya'da, ötekinin merkezi de Samsun'daydı. Diğeri, merkezi Erzurum'da bulunan 15. kolorduydu. Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ydı. Bu kolordunun tümenlerinden birinin 9. tümen merkezi Erzurum'da, komutanı Rüştü Bey, ötekinin 3. tümen merkezi Trabzon'daydı. Komutanı Yarbay Halit Bey'di. Halit Bey İstanbul'a çağrılmış olduğundan komutadan çekilerek Bayburt'ta gizlenmiş, tümen vekaletle idare ediliyor. Kolordunun öteki iki tümeninden 12. tümen Hasan Kale'nin doğusunda sınırda, 11. tümen Bayezid'de bulunuyordu. Diyarbakır bölgesinde bulunan iki tümenli 13. kolordu bağımsızdı. İstanbul'a bağlı bulunuyor. Bir tümeni ikinci tümen Siirt'te, öteki tümeni beşinci tümen Mardin'deydi. Müfettişlik görevinin geniş yetkileri. Benim bu iki kolorduya doğrudan doğruya emir ve komuta vermekten daha ileri bir yetkim vardı. Ki müfettişlik bölgesine yakın olan askeri birliklere de ilan yapabilecektim. Aynı şekilde bölgemde bulunan ve bölgeme komşu olan illere de ilanda bulunabilecektim. Bu yetkiye göre Ankara'da bulunan 20. kolordu... Ve bunun bağlı bulunduğu müfettişlikle Diyarbakır'daki kol orduyla ve hemen hemen Anadolu'nun bütün sivil yönetim amirleriyle ilişkiler kurabilecek ve yazışmalar yapabilecektim. Bu geniş yetkinin beni İstanbul'dan sürmek ve uzaklaştırmak maksadıyla Anadolu'ya gönderenler tarafından bana nasıl verilmiş olduğu garibinize gidebilir. Hemen ifade etmeliyim ki onlar bu yetkiyi bana bilerek ve anlayarak vermediler. Ne pahasına olursa olsun benim İstanbul'dan uzaklaşmamı isteyenlerin buldukları gerekçe, Samsun ve dolaylarındaki olayları yerinde görüp tedbir almak üzere Samsun'a kadar gitmekti. Ben bu görevin yerine getirilmesinin bir makam ve yetki sahibi olmaya bağlı bulunduğunu ileri sürdüm. Bunda hiçbir sakınca görmediler. O tarihte genel kurmayda bulunan ve benim maksadımı bir dereceye kadar sezmiş olan kimselerle görüştüm. Bu duruma en uygun müfettişlik görevini buldular. Yetki konusuyla ilgili emri de bizzat kendim yazdırdım. Hatta harbiye nazırı olan Şakir Paşa, bu talimatı okuduktan sonra imzalamaya çekilmiş, anlaşılır anlaşılmaz bir biçimde mührünü basmıştır. Genel durumun dar bir çerçeve içinden görünüşü. Bu açıklamalardan sonra genel durumu daha dar bir çerçeve içine alarak, ...kısaca ve hep birlikte gözden geçiriyor. Düşman devletler... ...Osmanlı devlet ve memleketine karşı... ...maddi ve manevi saldırıya geçmişler... ...onu yok etmeye... ...ve paylaşmaya karar vermişler. Padişah... ...ve halife olan zat... ...hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey düşünmüyor. Hükümeti de aynı durumda. Farkında olmadığı halde... başsız kalmış olan millet karanlıklar ve belirsizlikler içinde olup bitecekleri beklemekte, felaketin dehşet ve ağırlığını kavramaya başlayanlar, bulundukları çevreye ve alabildikleri etkilere göre, kendilerince kurtuluş çaresi saydıkları tedbirlere başvurmakta. Ordu, ismi var, cismi yok bir durumda. Komutanlar ve subaylar, Birinci Dünya Savaşı'nın bunca çile ve güçlükleriyle yorgun, ve vatanın parçalanmakta olduğunu görmekle yürekleri kan ağlıyor. Gözleri önünde derinleşen karanlık ve felaket uçurumu kenarında beyinleri bir çare. Kurtuluş çaresi aramakla meşgul. Burada pek önemli olan bir noktayı da belirtmeli ve açıklamalıyım. Millet ve ordu, padişah ve halifenin hainliğinden haberdar olmadığı gibi... ...o makama ve o makamda bulunana karşı... Asırların kökleştirdiği din ve gelenek bağları dolayısıyla da içten gelerek boyun eğmekte ve bağlı. Millet ve ordu bir yandan kurtuluş çaresi düşünürken bir yandan da yüzyıllardır süregelen bu alışkanlık dolayısıyla kendinden önce yüce hilafet ve saltanat makamının kurtarılmasını ve dokunulmazlığını düşünüyor. Halifesiz ve padişahsız kurtuluşun anlamını kavrama yeteneğinde de değil. Bu inanca aykırı bir düşünce ve görüş ileri süreceklerin vay haline. Derhal dinsiz, vatansız, hain ve istenmeyen kişi olur. Diğer önemli bir noktayı da belirtmek gerekir. Kurtuluş çaresi ararken İngiltere, Fransa, İtalya gibi büyük devletleri gücendirmemek temel ilke olarak kabul edilmekteydi. Bu devletlerden yalnız biriyle bile başa çıkılamayacağı kırıntısı hemen bütün kafalarda yer etmişti. Osmanlı Devleti'nin yanında koskoca Almanya, Avusturya, Macaristan varken... ...hepsini birden yenip yerlere selen itilaf kuvvetleri karşısında... ...yeniden onlarla çatışmaya varabilecek durumlara girmekten... ...daha büyük mantıksızlık ve akılsızlık olamazdı. Bu zihniyette olan yalnız halk değildi. Özellikle seçkin ve aydın denen insanlar böyle düşünüyordu. O halde kurtuluş çaresi ararken... İki şey söz konusu olacaktı. Önce itilaf devletlerine karşı düşmanca tavır alınmayacak, sonra padişah ve halifeye can da başla bağlı ve sadık kalmak temel şart olacaktı. Düşünülen kurtuluş çareleri. Şimdi efendiler, uygun görürseniz size bir soru sorayım. Bu durum ve şartlar karşısında kurtuluş için nasıl bir karar akla gelebilir? Açıkladığım konulara ve yaptığım gözlemlere göre üç türlü karar ortaya atılmıştır. Birincisi İngiliz mandasını istemek. İkincisi Amerikan mandasını istemek. Bu iki türlü karar sahipleri Osmanlı Devleti'nin bir bütün halinde korunmasını düşünenlerdir. Osmanlı topraklarının çeşitli devletler arasında bölüşülmesi yerine İmparatorluğu,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 ...kendi başlarını kurtarmaya çalışıyordu. Bu üç türlü kararın gerekçesi... ...yaptığım açıklamalarda yer almıştır. Benim kararım... ...Efendilik. Ben bu kararların... ...hiçbirinde uygunluk görmedim. Çünkü... ...bu kararların dayandığı bütün deliller ve mantıklar... ...çürüktü. Temelsizdi. Gerçekte, içinde bulunduğumuz o tarihte... Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrü tamamlanmıştı. Osmanlı memleketleri tamamen parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk'ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son mesele, bunun da bölüşümünü sağlamaya çalışmaktan ibaretti. Osmanlı Devleti, onun bağımsızlığı, padişah, halife, hükümet, bunların hepsi anlamı kalmamış... Bir takım boş sözlerden ibaretti. Neyin ve kimin dokunulmazlığı için kimden ne gibi bir yardım sağlanmak isteniyordu. O halde ciddi ve gerçek karar ne olabilirdi? Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da milli egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. İşte daha İstanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulanmasına başladığımız karar bu karar olmuştur. Ya bağımsızlık ya ölüm. Bu kararın dayandığı en güçlü düşünce ve mantık şuydu. Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke, ancak tam istiklale sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak konumundan yüksek bir davranışa layık görülemez. Yabancı bir devletin koruyup kollayıcılığını kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten de bu seviyesizliğe düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez. Halbuki Türk'ün haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. O halde ya istiklal ya ölüm. İşte... Gerçek kurtuluş isteyenlerin parolası bu olacaktır. Bir an için bu kararın uygulanmasında başarısızlığa uğranacağını farz edelim. Ne olacaktı? Esirlik. Peki efendim, öteki kararlara boyun eğme durumunda sonuç bunun aynı değil miydi? Şu farktaki geleceği için ölümü göze alan bir millet... ...insanlık haysiyet ve şerefinin geriye olan... ...bütün fedakarlığı yapmakla ümit bulur. Ve hiç şüphesiz... ...esirlik zincirini kendi eniyle boynuna geçiren... ...miskin, haysiyetsiz bir millete kıyasla... ...dost ve düşman gözündeki yeri... ...bambaşka olur. Sonra... ...Osmanlı hanedan ve saltanatının... ...devam ettirilmesine çalışmak... ...elbette Türk milletine karşı... ...en büyük kötülüğü işlemekti. Çünkü... ...millet her türlü fedakarlığı göze alarak... ...bağımsızlığını kazanmış olsa da... ...saltanat sürüp gittiği takdirde... ...bu istiklale kazanılmış... ...gözüyle bakılamaz. Artık... ...vatan ve milletle... ...hiçbir vicdan ve fikir bağlantısı kalmamış... ...bir sürü delinin... ...devlet ve milletin... ...bağımsızlık ve haysiyetinin... ...koruyucusu konumunda bulundurulmasına... ...nasıl göz yumulabilirdi? Halifeliğin durumuna gelince... ...ilim ve tekniğin... ...nurlara boğduğu gerçek medeniyet dünyasında... Gülünç sayılmaktan başka bir yanı kalmış mıydı? Gündiyor ki, verdiğimiz kararın uygulanmasını sağlayabilmek için milletin henüz alışkın olmadığı bazı konulara dokunmak gerekiyordu. Ortaya atılmasında kamuoyu bakımından büyük sakıncalar doğuracağı sanılan konuların dile getirilmesinde kaçınılmaz bir zorunluluk vardı. Osmanlı hükümetine, Osmanlı padişahına ve Müslümanların halifesine baş kaldırmak bütün milleti ve orduyu ayaklandırmak gerekiyordu. Uygulamayı safhalara ayırmak ve basamak basamak ilerleyerek hedefe varmak. Türk atayurduna ve Türk'ün bağımsızlığına saldıranlar kimler olursa olsun, onlara bütün milletçe silahla karşı koymak ve onlarla çarpışmak gerekiyordu. Bu önemli kararın bütün gerek ve zorunluluklarını daha ilk gününde açığa vurup ifade etmek elbette uygun olamazdı. Uygulamayı bir takım safhalara ayırmak, olaylardan ve olayların akışından yararlanarak ve basamak basamak ilerleyerek hedefe ulaşmaya çalışmak gerekiyordu. Nitekim öyle olmuştur. Eğer 9 yıllık faaliyetimiz ve yaptıklarımız bir mantık zinciriyle gözden geçirilirse, ilk günden bugüne kadar takip ettiğimiz genel doğrultunun ilk kararın çizdiği yoldan ve yöneldiği hedeften asla sapmamış olduğu kendiliğinden anlaşılır. Burada zihinlerde yer etmiş olma ihtimali bulunan bazı kararsızlık düğümlerinin çözülmesini kolaylaştırmak için bir gerçeği hep birlikte gözden geçirmeliyiz. Yapılan milli mücadele dıştan gelen saldırıya karşı vatanın kurtuluşunu tek hedef olarak kabul ettiğine göre bu milli mücadelenin Başarıya yaklaştıkça safha safha bugünkü döneme kadar milli egemenlik rejiminin bütün ilke ve gereklerini yerine getirmesi doğal ve kaçınılmaz bir tarihi akıştı. Bu kaçınılmaz tarihi akışı gelenekten gelen alışkanlığıyla hemen sezmiş olan hükümdar ailesi ilk andan başlayarak milli mücadelenin amansız düşmanı kesildi. Bu kaçınılmaz tarihi akışı daha başlangıçta ben de görmüş ve sezmiştim. Ancak sonuna kadar devam etmiş olan bu sezgimizi başlangıçta bütün yönleriyle açığa vurup ifade etmedik. Gelecekteki ihtimaller üzerinde fazla konuşmak, giriştiğimiz gerçek ve maddi mücadeleye hayali bir macera niteliği verebilirdi. Dış tehlikenin yakın etkilerini derinden duyanlar arasında geleneklerine, düşünce yeteneklerine ve ruh yapılarına aykırı olan muhtemel değişmelerden ürkeceklerin direnme güçlerini ilk anda harekete geçirebilirdi. Başarı için pratik ve güvenilir yol her safayı zamanı geldikçe uygulamaktı. Milletin gelişmesini ve yükselmesini sağlayacak tek yol buydu. Ben de bu yolda yürüdüm. Ancak bu pratik ve güvenilir başarı yolu, yakın çalışma arkadaşlarım olarak tanınmış kimselerden bazılarıyla, aramızda zaman zaman görüşler, davranışlar veya yapılan çalışmalardaki uygulamalar bakımından, temel veya ikinci derecede bir takım anlaşmazlıkların, kırgınlıkların ve hatta ayrılmaların da sebebi ve açıklayıcısı olmuştur. Milli mücadeleye beraber başlayan arkadaşlardan bazıları, milli hayatın bugünkü cumhuriyete ve cumhuriyet kanunlarına kadar uzanan gelişmelerinde, kendi fikir ve ruh yeteneklerinin kavrayış sınırı bittikçe, bana karşı direnişe ve muhalefete geçmişlerdir. Bu noktalara aydınlanmanız ve kamuoyunun aydınlanmasına yardımcı olmak için, sırası geldikçe, Birer birer işaret etmeye çalışacağım. Milli sır. Bu son sözlerimi özetlemek gerekirse, Diyebilirim ki ben, Milletin vicdanında ve geleceğinde hissettiğim büyük gelişme yeteneğini, Bir milli sır gibi vicdanımda taşıyarak, Yavaş yavaş bütün bir topluma uygulatmak zorunluluğumdaydım. Orduyla temas. Şimdi efendim. İlk iş olmak üzere bütün orduyla temasa geçmek gerekiyordu. zorundaki 15. Kolordu Komutanı'na 21 Mayıs 1919'da yazdığım bir şifreli telgrafta, genel durumumuzun almakta olduğu tehlikeli şekilden pek üzüldüğünü ve acı duyduğunu, millet ve memlekete borçlu olduğumuz bu son vicdan görevini yakından, ortak bir çalışmayla yerine getirmemin mümkün olacağı inancıyla, ...bu son memuriyeti kabul ettiğimi... ...bir an önce Erzurum'a gitmek isteğinde bulunduğunu, Ancak Samsun ve dolaylarındaki güvenlik yetersizliği ve... ...kötü bir sona uğrama tehlikesiyle karşı karşıya geldiğimden... ...buralarda birkaç gün daha kalmak zarureti doğduğunu bildirdikten sonra... ...beni şimdiden aydınlatmaya yarayacak konular varsa bildirilmesini rica et. Gerçekten de Samsun ve dolaylarında Rum çetelerinin... Müslüman halka saldırması ve zaten yetkisiz bırakılmış olan bölge yöneticilerinin yabancıların da işe karışmaları yüzünden hiçbir tedbir alamaması durumu güçleştirmişti. Tanıdığımız ve kendinden önemli hizmet beklediğimiz bir zatın Samsun'a mutasarrıf olarak tayinini sağlamak için teşebbüste bulunmakla birlikte 3. Kolordu komutanını geçici olarak Canik mutasarrıflığını artırdı. Bölgede elden gelen bütün tedbirlerin alınmasına, özellikle halkın gerçek durum üzerinde aydınlatılmasına ve orada bulunan yabancı birlik ve subaylardan çekinmeye ve korkmaya gerek olmadığının anlatılmasına önem verildi ve hemen o bölgede milli teşkilat kurulmasına girişildi. 23 Mayıs 1919'da Ankara'da bulunan 20. Kolordu Komutanına, Samsun'a geldiğim, kendiyle daha sıkı ilişki kurmak istediğimi ve İzmir dolaylarına dair daha kolaylıkla alabileceği bilgilerden haberdar olmak istediğini belirtti. Bu konordunun durumuyla daha İstanbul'dayken ilgilenmiştim. Güneyden Ankara bölgesine trenle taşınması söz konusuydu. Bu taşınmanın engellenmekte olduğunu anlamış bulunduğumdan İstanbul'dan hareket etmeden önce Genel Kurmay Başkanı olan Cevat Paşa'dan konordunun trenle taşınması gecekirse... karadan yürüyerek Ankara'ya gönderilmesini rica etmiştim. Bundan dolayı sözünü ettiğim şifreli liter 20. Kolordu birliklerinin bütün mevcuduyla Ankara'ya gelmeyi başarıp başaramayacağını sordum. Canik Sancağı hakkında bilgi verdikten sonra 1-2 güne kadar Samsun'dan emrimdekilerle bir süre için Havza'ya gideceğimi ve mutlaka Samsun'dan hareketimden önce beni aydınlatacak bilgileri beklediğimi yazdım. 20. Kolordu komutanından 3 gün sonra 26 Mayıs 1919'da aldığım cevapta İzmir'den düzenli bilgi alamadıklarını Manisa'nın da işgal edildiğini telgraf memurlarının haber verdiğini Kolordu'nun Ereğli'de bulunan birliklerinin hepsini trenle göndermeyi başaramadıklarından karadan yürüyüşe başladıklarını ancak aradaki uzaklık dolayısıyla Ankara'ya ne zaman varacaklarının belli olmadığını bildirildi. Kolordu komutanı aynı telgrafında Afyonkarahisar'da bulunan 23. tümenin mevcudunun ağızlığından ve orada ellerine geçen erleri bu tümene göndermekte olduklarından söz ettikten sonra Kastamonu ve Kayseri olaylarından güvenlik bozucu bazı olaylarla ilgili haberler gelmeye başladığını bildiriyor ve zaman zaman bilgi vermeye devam edeceğini yazıyor. 27 Mayıs 1919 tarihinde Havza'dan 20. Kolordu komutanından ve aynı zamanda bu kolordunun bağlı bulunduğu Konya'daki ordu müfettişliğinden Afyonkarahisar'daki tümenin desteklenmesi için hangi kaynaklardan yararlanılmakta olduğunu ve kuvvetinin arttırılmasına maddi imkan bulunup bulunmadığını bugünkü şartlara ve durumumuza göre bu tümene nasıl bir görev verilmesinin düşünüldüğünü sordum. Kolordu komutanı 28 Mayıs 1919'da sorduğum konularla ilgili bilgi veriyor ve 23. tümen ''Düşman işgali karşısında yerini terk etmeyecek ve saldırıya uğrarsa, bölge halkından alacağı yardımla kendi bulunduğu yeri savunacaktır.'' diyordu. Ordu müfettişi de 30 Mayıs 1919'da verdiği cevapta, ''23. Tümen Karahisar'daki güvenliği korumakla birlikte her türlü işgal olayına tüm imkanlarıyla karşı koyacaktır.'' diyordu. Bu araçların hazırlanmakta olduğunu ve Konya'da, Orduya yardımcı olabilecek bir kuvvetin hazırlanmasına çalışıldığını, ancak bu kuvvetin bir adının ve unvanının bulunmadığını bildiriyordu. Ben, müfettişliğe yazdığım telgrafta, Konya'da bir vatan ordusu kurulmaktadır diye bazı haberler yayılmıştır. Bunun iç yüzü ve teşkilatı nedir demiştim. Böyle bir soruyu yöneltmekten amacım, biraz da onları özendirmek ve harekete geçirmek. Müfettişliğim verdiği son bilgi bunun üzerindedir. Kolordu komutanı bu açıklama isteğime Konya'da vatan ordusunun kurulduğundan haberdar değilim demişti. 20. Kolordu ve Konya'daki ordu müfettişliğiyle kurduğum etki sonunda edindiğim bilgilerden dikkat ve uyanıklığı gerektiren noktaları 1 Haziran 1919'da Erzurum'daki 15. Kolordu Samsun'daki 3. Kolordu ve Diyarbakır'daki 13. Kolordu Komutanları'na bildirdim. Trakya'da bulunan kuvvet ve komuta durumunu bilmiyorduk. O bölgeyle de temas kurmak gerekir. Bu maksatta İstanbul'da Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa'dan 16 Haziran 1919'da özel şifreyle Cevat Paşa ile İstanbul'dan ayrıldığın gün gizli ve özel bir şifre kararlaştırmıştık. Edirne'de Kolordu Komutanı'nın kim olduğunu ve Cafer Tayyar Bey'in nerede bulunduğunu sordum. Cevat Paşa 17 Haziran'da gönderdiği cevapla Cafer Tayyar Bey'in 1. Kolordu Komutanı olarak Edirne'de bulunduğunu öğrendim. Amasya'dan 18 Haziran 1919 tarihinde Edirne'de 1. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Bey'e şifreyle verdiğim direktifte başlıca şu konuları belirttim. Milli bağımsızlığımızı boğan ve vatanımızın parçalanması tehlikelerini hazırlayan itiraf devletlerinin yaptıkları İstanbul Hükümeti'nin Esir ve güçsüz durumu sizce de bilinmektedir. Milletin kaderini böyle bir hükümetin eline teslim etmek, yıkılmaya mahkum olmaktır. Trakya ve Anadolu'daki milli teşkilatların birleştirilmesi ve milletin sesini bütün gürlüğüyle dünyaya duyurabilmesi için güvenli bir yer olan Sivas'ta ortak ve güçlü bir heyet kurulması kararlaştırılmıştır. Trakya Paşaeli Cemiyeti yetki sahibi olmamak üzere İstanbul'da bir heyet bulundurabilir. Ben İstanbul'dayken Trakya cemiyeti üyelerinden bazılarıyla görüşmüştüm. Şimdi zamanı geldi. Gereken kimselerle gizlice görüşerek derhal teşkilat kurulunuz ve benim yanıma da temsilci olarak değerli bir iki kişi gönderilmesin. Onlar gelinceye kadar Edirne'nin haklarının savunucusu olmak üzere teşkilat üyelerinin beni vekil seçtiklerini belirten imzalı bir belgeyi kendi imzasıyla ve şifreli telgrafla bildiriniz. İstiklalimizi kazanıncaya kadar bütün milletle birlikte fedakarca çalışacağıma inancım üzerine yemin ettim. Artık benim için Anadolu'dan hiçbir yere gitmemek kararı kesindir. Trakya'nın manevi gücünü yükseltmek amacıyla bu talimata şu bilgileri de ekledim. Anadolu halkı baştan aşağı bölünmez bir bütün haline getirildi. Kararlar istisnasız bütün komuta heyetleri ve arkadaşlarımızla birlikte alınıyor. Vali ve mutasarrıfların hemen hepsi bizimle beraberdir. Anadolu'daki milli teşkilat ilçe ve bucaklara kadar genişledi. İngiliz himayesi altında bağımsız bir Kürdistan kurulması ile ilgili... ...propaganda ortadan kaldırıldı ve taraftarları yola getirildi. Türkler, Türklerle birleşti. Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevresinin işgali. Bu tarihe kadar... Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevrelerinde işgal etmiş olduklarını öğrendim. Fakat İzmir'de ve Aydın'da bulunduklarını bildiğim kuvvetlerin ne durumda olduklarına dair daha hiçbir yerden açık bir bilgi elde edemedim. Doğrudan doğruya bu kuvvet komutanlarına da bazı emirler yazmıştım. Nihayet 29 Haziran'da 56. Tümen Komutanı Bekir Sami Bey'in iki gün önceki tarihli bir şifre litergrafını aldı. 56. Tümene İzmir'de Hürrem Bey adında biri ediyormuş. Bu zat ve İzmir'deki iki alayın kılıç artığı subaylarıyla birlikte hemen hepsi esir olmuşlar. Yunanlılar bunları gemilerle Mudanya'ya götürmüşler. Bekir Sami Bey bu kılıç artıklarının komutasını ele almak üzere gönderilmiş. Bekir Sami Bey 27 Haziran 1919 tarihli telgrafında 22 Haziran 1919 tarihli İki emrini ancak 27 Haziran'da Bursa'ya vardığında alabildiğini söylüyor. Verdiği bilgi ve yaptığı açıklamada, milli gayeleri gerçekleştirecek yeterli vasıtaları bulamadığından, ve yeniden düzenleyip yoluna koyabilirsem, daha iyi hizmetlerin yapılmasına mümkün gördüğümden, 21 Haziran sabahı Kula'dan Bursa'ya doğru harekete mecbur oldu. Bununla birlikte ve birçok engele rağmen, milli bir mücadelenin, Memleketin kurtarılması için kaçılmaz olduğu düşüncesini her tarafa yaymayı başardı Düşündüklerime ve yaptıklarıma sarsılmaz inancı olduğunu bildiriyor. Bu konuda hemen görüşmelere başladığını, Çin'e de bulunan 75. Tümen'e de emir vermemi, kendine de emir vermekte devam etmemi istiyorum. Diyor. Milli Teşkilat Kurulması ve Milletin Uyarılması bir hafta kadar Samsun'da ve 25 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar Havza'da kaldıktan sonra Amasya'ya gittim. Bu süre içinde bütün yurtta milli teşkilat kurulması gereğini bir genelgeyle bütün komutanlara ve sivil idare amirlerine bildirdim. Dikkate değer bir noktadır ki İzmir, onun arkasından da Manise ve Aydın'ın işgaliyle yapılan saldırı ve zulümler hakkında millet daha aydınlanmamış, milli varlığa vurulan bu korkunç darbeye karşı açıktan açığa herhangi bir tepki ve şikayet gösterilmemişti. Milletin bu haksız darbe karşısında sessiz ve hareketsiz kalması elbette kendi lehine yorumlanamazdı. Onun için milleti uyarıp harekete geçirmek gerekirdi. Bu maksatla 28 Mayıs 1919 tarihinde valilere ve bağımsız mutasarruflıklara Erzurum'da 15. Kolordu ve Diyarbakır'da 13. Kolordu komutanlıklarına, Konya'da ordu müfettişliğine birer genelge gönderdi. Mitingler, milli gösteriler. Verdiğim emir üzerine her yerde gösteri toplantıları yapılmaya başlandı. Yalnız, sınırlı birkaç yerde bazı yersiz korkularla kararsızlığa düşüldüğü anlaşılmıştır. Örnek olarak, 15. Kolordu komutanının Trabzon hakkında gönderdiği 9 Haziran 1919 tarihli şifreden miting sırasında rumların uygunsuz davranışlarda bulunabilecekleri ve hiç yoktan bir olay çıkabileceği düşüncesiyle mitinge karar verilmişken bu kararın uygulanmadığı mitingi düzenleyen kurulun toplantısında İsrati ve Polidis'in de hazır bulunduğu anlaşılıyor. Trabzon Karadeniz kıyısında ve önemli bir merkez olduğundan orada milli girişim ve faaliyetler konusunda gösterilen kararsızlık ve Yunanlar aleyhinde milli gösteriler yapılması görüşmelerinde Israti ve Polidis efendileri de bulundurmak gibi teşebbüsün ciddiyetsizliğine delil sayılacak gevşeklikler elbette İstanbul ve düşmanlar için pek değerli sayılacak belirtilerdir. Verdiğim talimattaki esasları kötüye kullanacak kadar ustalık gösterenler de oldu. Söz gelişi, Sinop'a yeni atanan bir mutasarrıf orada yapılan gösterileri kendi yönetiyor ve miting kararlarını ...kendi yazıp halka imza ettirdiğini söylüyor... ...ve bize de bir örneğini gönderiyor. Bu zatın... ...zavallı halka gürültü patırtı arasında imza ettirdiği... ...uzun yazılar içinde... ...şu satırlar gizleniyordu. Türkler ilerleyip gelişemedi... ...Avrupa medeniyet esaslarını kabul edemedi... ...ve benimseyemediyse... ...bu da şimdiye kadar iyi bir yönetime kavuşamamış olmasından ileri gelmiştir. Türk milleti... Ancak kendi padişahının saltanat ve hakimiyeti altında olmak şartıyla, Avrupa'nın himaye ve kontrolü altında kurulacak bir yönetim şekliyle yaşayabilir. Efendiler, Sinop halkı adına itilaf devletleri temsilcilerine verilen 3 Haziran 1919 tarihli bu mıhtıranın altındaki imzalara göz gezdirirken, Müftü Vekili Efendinin imzasından sonra gördüğüm imza, bilginize sunduğum satırları yazan, ...ve yazdıran ruhu bana keşfettirdi. O imza, Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın... ...ikinci başkanı olan zatın imzasıydı. İstanbul'a geri çağrılışım. 8 Haziran 1919'da... ...İstanbul'a Harbiye Nazırı tarafından çağrıldığımı... ...ve gizlice sorup soruşturmam üzerine... ...kimler tarafından ne için istendiğini, ...devlet adamlarımızdan birinin... Haber verdiğini daha önce başka bir münasebetle yaptığım açıklamada ifade etmiştim. O zat, Genelkurmay Başkanlığı makamında oturan Cevat Başaydı. Bunun üzerine İstanbul'da yapılmış olan yazışmaların bir kısmı herkesçe öğrenilmiştir. Bu yazışmalar Erzurum'da görevden ayrıldığım tarihe kadar değişik harbiye nazırlarıyla ve doğrudan doğruya sarayla devam etmiştir. Anadolu'ya geçeli bir ay olmuştu. Bu süre içinde bütün ordu birlikleriyle temas ve bağlantı sağlanmış, millet mümkün olduğu kadar aydınlatılarak dikkatli ve uyanık bir duruma getirilmiş, milli teşkilat kurma düşüncesi yayılmaya başlamıştı. Genel durumu artık bir komutanla yürütüp yönetmeye devam imkanı kalmamıştı. Yapılan geri çağırma emrine uymamış ve onu yerine getirmemiş olmakla birlikte, milli teşkilat ve hazırlıkların yönetimine devam etmekte olduğuma göre, şahsen isyancı duruma geçmiş olduğuma şüphe edilemezdi. Bundan başka ve özellikle girişmeye karar verdiğim teşebbüs ve faaliyetlerin, köklü ve şiddetli olacağını tahmin etmek güç değildi. O halde yapılacak her şeyin mutlaka bütün bir milletin birlik ve dayanışmasını sağlayacak ve temsil edecek bir heyet adına olması gerekliydi. Sivas'ta genel bir milli kongre toplama kararı. Bu sebeple 18 Haziran 1919 tarihinde Trakya'ya verdiğim direktifte işaret ettiğim bir noktanın uygulama zamanı gelmiş bulunuyordu. Hatırınızdadır ki, o nokta Anadolu ve Rumeli'deki milli teşkilatları birleştirerek bir merkezden temsil ve idare etmek üzere Sivas'ta genel bir milli kongre toplamaktı. Bu amacın gerçekleştirilmesi için yaverim Cevat Abbas Bey'e 21-22 Haziran 1919 gecesi Amasya'da yazdırdığım genelgenin esas noktaları şunlardı. 1- Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. 2- İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi gösteriyor. 3- Milletin bağımsızlığını yine milletin istek ve kararı kurtaracaktır. 4- Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarını gürsese sesle dünyaya durmak için her türlü baskı ve kontrolden uzak milli bir heyetin varlığı gereklidir. 5- Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta hemen milli bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır. 6- Bunun için bütün illerin her sancağından Milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkarılması gerekmektedir. 7. Her ihtimale karşı bu mesele milli bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler gerektiğinde yolculuklarını kendilerini tanıtmadan yapmalıdır. 8. Doğu illeri adına 23 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır o tarihe kadar öteki illerin temsilcileri de Sivas'a gelebilirlerse, Erzurum Kongresi'nin üyeleri de Sivas Genel Kongresi'ne katılmak üzere hareket ederler. Görüyorsunuz ki bu yazdırdığım hususlar, zaten vermiş ve 4 gün önce Trakya'ya ilan etmiş olduğum bir kararın, bir genelgeyle Anadolu'ya bildirilmesinden ibarettir. Bu kararın 21-22 Haziran 1919 gecesi, karanlık bir odada alınmış korkunç ve esrarlı yeni bir karar olmadığı zannımca kolaylıkla takdir buyurulur. Bu noktanın aydınlanması için arzu buyurursanız küçük bir açıklamada bulunayım. Efendiler, o müsfette işte bu kağıtlardır. Dört maddeliktir. İçindekileri bildirdim. Sonunda benim imzam vardır. Bir de görevi dolayısıyla kurmay başkanım olan Albay Kazım Bey'in, şimdiki İzmir valisi Kazım Paşa. Kurbay heyetinden tebliğ işleriyle görevli memur Hüseyin Bey'in, şimdi Büyükelçi. Askeri makamlara şifreleyen yaveri Muzaffer Bey'in ve sivil makamlara şifreleyen bir memur efendinin imzaları vardır. Bunlardan başka daha bazı imzalar vardır. Adını saklayan bir tanıdığın Amasya'ya gelmesin. Bu imzaların bu müsfetteye konması iyi bir şans ve tesadüf eseridir. Daha Havza'da bulunduğum sırada, Ankara'da bulunan 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa'dan bir şifreli telgraf aldım. Bu telgraf aşağı yukarı, ''Tanıdığımız bir şahıs bazı arkadaşlarla birlikte İstanbul'dan buraya gelmiştir. Nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda ne emir buyuruyorsunuz?'' şeklindeydi. Adeta bir bilmeceyi andıran bu telgraf, ben de büyük bir merak ve hayret uyandırdı. Söz konusu edilen şahsı tanıyorum. Benden nasıl hareket edileceğini soruyor. Ankara'da arkadaşım olan güvenilir bir komutanın yanında... ...telgrafta şifrelidir. O halde neden adını şifreli olarak bile yazdırmaktan çekiniyor? Bir hayli düşündüm. Kavrar gibi oldum. Tahmin buyuruluyor ki... ...bilmece çözmekle uğraşacak zamanım yoktu. Fakat Fuat Paşa'yı yakından görmek... Bölgeleri, çevreleri, düşünceleri üzerinde kendiyle konuşmak... ...bence pek istenilir bir şeydi. Bu bilmeceli telgraftan ilham alarak kendine şu ricada bulundu. Ankara'dan ayrıldığınızı belli etmeyecek tedbirleri aldıktan sonra... ...at ve kıyafet değiştirerek birkaç gün için hemen yanıma geliniz. İstanbul'dan gelen arkadaşları da birlikte getiriniz. Gerçekten de Fuat Paşa dediğim gibi Havza'ya hareket eder. Ancak... Bazı zorlayıcı sebepler dolayısıyla ben derhal Havza'dan ayrılıp Amasya'ya gitmeye mecbur olmuştum. Fuat Paşa Havza yolunda durumu anlar ve Amasya'ya yönelir. İşte böylece 21-22 Haziran'da Amasya'da yanımda bulunuyor. Adı şifrede bildirilmeyen zat da Rauf Beydi. İstanbul'dan ayrılmak üzere evimden otomobile bineceğim sırada Rauf Bey yanıma gelmişti. ...bineceğim vapurun takip edileceğini... ...ve beni İstanbul'dayken tutuklamadıklarını... ...belki de Karadeniz'de batırılacağımı... ...güvenilir bir yerden işitmiş... ...onu haber verdi. Ben İstanbul'da kalıp tutuklanmaktansa... ...batıp boğulmayı tercih ettim... ...ve hareket ettim. Kendine de eninde sonunda İstanbul'dan çıkmak zorunda kalırsa... ...benim yanıma gelmesini söyledim. Rauf Bey... ...gerçekten de İstanbul'dan çıkmak gereğini duymuş... ...ve çıkmış. Ancak benim yanıma gelmedi. Arkadaşı olan 56. Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Bey'in yanına gitmek ve İzmir cephesine daha yakın bir yerde olmakla daha etkili daha yararlı olacağını zannederek Bandırma-Akhisar yoluyla Manisa bölgesine gitmiş. Gittiği yerde halkın maneviyatını bozuk durumu tehlikeli ve korkunç bulmuş. Derhal isim değiştirerek oradan ödemiş, nazilli, Afyonkarahisar üzerinden Aziziye Sırlı Hisar yoluyla ve arabayla Ankara'ya Fuat Paşa'nın yanına gelmiş ve bana haber göndermiş. Pek güzel ama adını saklamak şeklinde beni üzmenin anlamı var mıydı? Öte yandan 3. Kolordu komutanım olup Samsun Mutasarrıflığında bıraktığım Refet Bey'i artık Sivas'a Kolordu merkezine göndermek istiyordu. Birkaç defa gelmesi için emir vermişti. Bölgeyi teftişe çıkmış. Emirlerime cevap bile alamıyorum. Nihayet o da bir rastlantı eseri olarak o gün gelmişti. Rauf ve Refet Beylerin kararsızlığı. Şimdi imza meselesine gelelim. Ben müsfetlerin yeni gelen arkadaşlar tarafından da imzalanmasını istedim. O sırada Rauf ve Refet Beyler benim odamda, Fuat Paşa başka bir odada bulunuyorlardı. Rauf Bey, misafir olduğundan bu müsvetliğe imza koymak için kendini ilgili ve yetkili görmediğini nazikçe ifade etti. Bunun tarihi bir hatıra olduğunu ileri sürerek imza etmesini söyledi. Bunun üzerine imza aldı. Refet Bey imzadan çekindi ve böyle bir kongre toplanmasındaki amaç ve yararı anlayamadığını söyledi. İstanbul'dan beri yanımda getirdiğim bu arkadaşın tuttuğumuz yola göre anlaşılması pek basit olan bir konuda böyle bir düşünce ve duygu içinde oluşu bana pek acı geldi. Fuat Paşa'yı çağırttım. Paşa amacımı anlayınca derhal imza etti. Fuat Paşa'ya Refet Bey'in çekinmesinin sebebini anlayamadığımı söyledim. Fuat Paşa Refet Bey'den biraz ciddi açıklama yapmasını istedikten sonra... ...Refet Bey, müsveddeyi eline alarak kendine göre bir işaret koydu. Öyle bir işaret ki bunu bu müsvedde de bulmak oldukça güçtür. Buyurun, merak eden inceleyebilir. Efendiler. Gereksiz gibi görülebilen bu açıklamalar daha sonraki yıllara ve olaylara ait bazı karanlık noktaları aydınlatmaya yardımcı olur düşüncesiyle yapılmıştır. İstanbul'da bazı kimselere gönderdiğim mektup. Kongre davet genelgesi sivil ve askeri makamlara şifre olarak verildi. Bundan başka İstanbul'da bazı kimselere de gönderildi. Fakat bu kimselere ayrıca bir de birer genel mektup yazdım. Kendilerine mektup yazdığım kimseler şunlardır. Abdurrahman Şeref Bey, Reşit Akif Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Seyit Bey, Halide Edip, Kara Vassaf Bey, Ferit Bey, Nafiye Nazlıydı. Suh ve Selamet Fırkası Başkanı Ferit Paşa daha sonra Harbiye Nazlıydı. Camil, Ahmet Rıza. Bey. Bu mektupta söylediğim noktaları özet olarak tekrar edeceğim. Bir, yalnız betikler ve gösteriler. Büyük gayeleri hiçbir vakit gerçekleştiremez. 2. Bunlar ancak milletin bağrından fiilen doğan ortak güce dayanırsa kurtarıcı olur. 3. Zaten acı olan durumu tehlikeli şekle sokan en etkili sebep İstanbul'daki muhalif akımlar ve milli davayı yaralı bir şekilde yüzüstü bırakan siyasi ve gayri milli propagandadır. Bunun cezasını vatanımız aleyhinde fazlasıyla görmektir. 4. Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, bağlı olmak mecburiyetindedir. 5. Size düşen fedakarlık pek büyüktür. Ali Kemal Bey'in genelgesi. 25 Haziran'a kadar Amasya'da kaldım. Hatırlardadır ki, o tarihlerde Dahiliye Nazırlığı görevinde bulunan Ali Kemal Bey, benim görevden alındığımı ve artık benimle hiçbir resmi davranışa girişilmemesi gerektiği konusunda şifreyle bir genelge yayınlamıştı. 23 Haziran 1919 tarih ve 84 sayılı olan bu genelge metni, dikkate değer bir anlayışı gösterir belge olduğu için aynen bilginize sunacak. Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey'in 23 Haziran 1919 tarihli ve 84 sayılı şifresinin çözülmüş örneğidir. Mustafa Kemal Paşa büyük bir asker olmakla birlikte, günün siyasetini pek bilmediği için olağanüstü sayılacak vatanseverlik ve gayretine rağmen, ...yeni görevinde asla başarılı olamadı. İngiliz olağanüstü temsilcisinin... ...istek ve ısrarıyla görevden alındı. Bundan sonra yaptıkları ve yazdıklarıyla da... ...bu kusurlarını daha çok açığa vurdu. Reddi İlhak Cemiyetleri gibi... ...Balıkesir ve Aydın Dolaylarında... ...Müslüman halkı boş yere kırdırmaktan... ...ve bu fırsattan yararlanarak... ...halkı haraca kesmekten başka iş görmeyen... ...emirsiz, saygısız ve kanunsuz olarak kurulan bazı heyetler için öteden beri çektiği telgraflarla siyasi hatasını idari yönden de arttırdı. Kendinin İstanbul'a getirilmesi harbiye ile ilgili bir iştir. Ancak dahiliye nezaretinin size kesin emri artık o zatın görevden alınmış olduğunu bilmek, kendiyle hiçbir resmi işleme girişmemek, hükümet işleriyle ilgili hiçbir isteğini yerine getirmemektir. Bu genelgeye uygun hareket etmekle ne gibi sorumlulukların giderilmiş olacağını takdir buyuracağınızdan eminim. Ayrıca bu önemli ve tehlikeli günlerde memur, halk her Osmanlı'ya düşen en büyük görev, barış konferansınca geleceğimiz üzerinde karar verilirken ve beş yıldır yaptığımız deliliklerin hesapları görülürken, artık aklımızı başımıza devşirdiğimizi göstermek, akıllıca ve tedbirlice davranışları benimsemek, parti, mezhep, ırk ayrılıklarını gözetmek sizin. Her ferdin hayatını, malını, ırzını koruyarak medeni dünyanın gözünde bu memleketi bir daha lekelememek değil midir? Şifre kişiye özel 339 Erzurum 21 Ağustos 1919 12. Kolordu Komutanlığı na. 20. Kolordu Komutanlığı na. Yalnız 12. Kolordu İlgi 13 Ağustos 1919 İstanbul'da çeşitli partilerin Amerikan Komisyonu'na verilmek üzere aldıkları kararlar, burada heyeti temsiliyemizce son derece üzüntü ve esefle karşılandı. Çünkü birinci maddede Ermenistan'a doğu illerimizden toprak verilmesi söz konusu olmaktadır. Oysa ezici çoğunluğu Türk ve Kürt olan bu illerden bir karış toprağın bile Ermeniler hesabına yazılmasının, bugün için uygulamada mümkün olamayacağı şöyle dursun, unsurlar arasındaki nefret ve öcalma duygusunun dehşet ve şiddeti, Osmanlı Ermenilerinin dönmeleri halinde bile iller içinde yoğun olarak yerleştirilmelerini tehlikeli göstermektedir. Bu bakımdan suçlu olmayan Osmanlı Ermenilerine gösterilecek en büyük kolaylık, adaletli ve eşit şartlar altında vatanlarına dönmelerini kabullen başka bir şey olmayacaktır. Üçüncü maddede Erzurum ve Sivas arasında yoğun bir Ermeni topluluğu bulunduğu hayali, bilgisizlik ve vukufsuzluktan başka bir şey değildir. Harpten önce bile buralarda oturanların büyük çoğunluğu Türk, biraz da denilen Kürtlerden ve pek azı da Ermenilerden ibaretti. Bugün artık varlığına söz edilecek sayıda Ermeni yoktur. O halde bu gibi dernekler yetkilerini bilmeni ve bir iş yapmak isterlerse, hiç olmazsa harbiye ve hariciye nezaretlerinin barış hazırlıkları dolayısıyla yaptıkları Resmi istatistik ve grafiklere olsun başvurmak zahmetinden kaçınmamalıdırlar. telgrafın aynen İstanbul'a göndermesini rica ederiz. Mustafa Kemal Güvenlikle ilgili 2013 Ankara 14 Ağustos 1919 3. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanlığı Mustafa Kemal Paşa'ya özel İstanbul'a gönderilmek üzere yazmış olduğunuz son cevaplarınız... Yerine ulaştırılmış ve buna cevap olarak basılı bir raporla Ahmet Rıza Bey, Ahmet İzzet, Cevat, Çürük Mahmut Paşalar, Reşat Hikmet, Cami, Reşit Saadi Beyler, Esat Paşalar gibi pek çok şahsiyetin düşüncelerine uygun olan Kara Vasıf'ın yani Cengiz'in ve Halide Edip Hanım'ın görüşlerinin yer aldığı uzun mektuplar geldi. Bunları sırayla özetlenerek arz edileceği gibi asılları da Sivas'a gönderilecektir. Bunların hepsinde bir yardıma ihtiyaç duyulduğu, ve bu yardımın Amerika tarafından yapılmasının en az zararlı yol olarak kabul ve uygun bulunduğu şeklinde bir gerekçe ileri sürmektedir. Basılı rapor, Cami, Rauf, Ahmet, Reşit Hikmet, Reşit Sadıbeylerle Halide Hanım, Karavasıf, Esat Paşa, bütün parti ve derneklerin düşünceleri yoklandıktan sonra büyük çoğunluğun görüşüne göre düzenlenmiştir. Vakit varmış. Kongrede bir an önce iş görmek, Amerikalılar gitmeden tebligat yapılmak gerekirmiş. Amerikalıları oyalayarak hareketleri geciktirilmeye çalışılıyormuş. Kongre hemen kesin bir karar verebilir mi? sorusuyla Amerikalılar bu düşünceyi benimsediklerini hissettiriyorlarmış. Kongre'nin toplanmasını çabuklaştırmanız rica olunur. Yeminci Kolordu Komutanı Ali Fuat. Bu telegrafta sözü edilen uzun mektuplar günlerce telleri işgal eden şifrelerle verildi. Birbirine ekli olan o şifrelerden biri de şuydu: Güvenlikle ilgili kişiye özel Ankara 17 Ağustos 1919 Üçüncü Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Kazım Beyefendi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine özel 16 Temmuz 1919 tarih ve 880 sayılı şifrenin 9. maddesinin ekidir Kara 10 numaralı madde hakkında ek olarak verdiği bilgi 1. Bir, bir yardım şeklinde Amerika'ya taraftar olursak ve bunu Doğu İlleri Kongresi ...Milli Kongre bir istek gibi telgrafla hükümetimize bildirirse... Wilson'un Amerikan Kongresine karşı güzel bir dayanak noktası olacaktır. İstanbul'da pek çok aydın bu görüşten yanadır ve böyle bir şey hazırlıyorlar. Eğer Anadolu'da yaparsa yararlı olur diyorlar. Böyle olursa Amerikan'ın mandasından yararlanarak... ...öteki alçak düşmanları memleketimizden çıkarmak... ...ve sonra yalnızca Amerikalılarla karşılaşmak mümkün olur... ...ve uğraşmak da kolay olur. Bir de Amerikalılar bizi şiddetle suçluyorlar. Yani hükümeti aşağılayıp milletimizi de horluyorlar. Temsilcilerini İstanbul'dan çıkışını, Paris'e gidişini, muhtıraları. Sonra diyorlar ki Avrupa'nın yapmaya cesaret edemediğini siz kabul ediyorsunuz. Söz gelişi Avrupa büyük bir Ermenistan kurulmasını düşünmüyor. Sizin Sadrazam Toros'tan sınır veriyor. Ermenistan istiyor. Oysa şimdiye kadar Amerikan komisyonlarından hiçbiri bile buna olabilir demektir. Bütün raporlara göre Anadolu'da, Türkiye'de bir Ermenistan kurmak şöyle dursun, muhtar ve bölgesel idareler bile oluşturmak mümkün değildir. Nüfusları yok, toprakları yok. Bu yönetim müthiş bir askeri kuvvete dayandırılmazsa olmaz. Ermenilerde bu kuvvet olamaz. Amerika bu lütfu yapamaz. Köteki devletler de buna tahammül edemez. Meğer ki oraları zaptetsinler ve barış yapsınlar. Bu da mümkün değil. Rekabet bunu engeller. İşte İstanbul'un haberleri. Orada iyice düşünülsün. Epeyce zaman vardır. Amerikan Kongresi hemen hemen Wilson'u dinlemek üzüldür. 2- İstanbul'da büyük çapta temaslar var. Bunun için Mustafa Kemal Paşa genel bir emir verir mi? Yoksa İstanbul'un karar ve çalışmalarını benimser mi? Bu çalışmaların amacı milletin birliği, vatanın bütünlüğü, istiklal ve hakimiyetin elde edilmesi. Eğer Mustafa Kemal Paşa buraya genel bir emir vermezse ve kendi hemen oradan Amerikalılar, İngilizler ve diğer yabancılarla temasa geçmezse, tabi burada faaliyet devam edecektir. Belki ters bir sonuç ortaya çıkabilir. Buna dikkati çekin. Bu rolü, siyaseti çok daha iyi yürüten bir Mustafa Kemal Paşa'nın mücadelesine ve kuvvetine dayanmaksa, onun sözleri, demeçleri, tavır ve hareketleriyle tutum ve söz olarak yalanlamış. 3. Çolak Hüseyin Selahattin 200'lü Yüzlü Davranışını Sürdürüyor Sadık Bey'in en gözde bendelerinden olan bu şahsın bir mevki sahibi olmaması için ne yapılacağı düşünülüyor. 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Kara Bey'e bildirilmek üzere verilen cevap şuydu. Şifre kişiye özel 152. Erzurum 19 Ağustos 1919 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretleri'ne İlgi 17 Ağustos 1919 1. Söz edilen Amerikan mandasının nasıl bir yardım sağlayacağının dikkatli bir incelemeden geçirilmesi ve milli gayemiz açısından bir yararı olup olmayacağının da hesaplanması pek önemlidir. İstanbul'da çalışan grubun gayesi milletin birliği, vatanın bütünlüğü, istiklal ve hakimiyetin elde edilmesi noktasında toplanmış gösterildiğine göre, Amerikan mandasını kabul durumunda bu gaye korunmuş olabilir mi? 2. Milli isteklere bağlı kalmayan, ve onlara uygun düşmeyen kararlar hiçbir zaman milletçe kabul edilemeyeceğinden milletimizin ve vatanımızın alın yazısını tayinde milli vicdana tercüman olmaktan ibaret bulunan görevimizi tam olarak yerine getirebilmek için milli isteğin odaklaşarak tek bir hedefe yönelmesini beklemeden hiçbir meselede yetkili görünmemiz doğru değildir. Bundan dolayıdır ki tarafımızdan yabancılarla olan temas ve ilişkilerin kongrenin kararlarına uyularak millet adına yapılmasını tercih etmekteyiz. Tanrı'ya şükür yurdumuzdaki milli akımın pek çok gelişmekte, kökleşmekte ve güçlenmekte oluşu bizleri sürekli olarak bu noktaya doğru çekiyor ve davet ediyor. 3. Şurası da göz önünde tutulmalıdır ki memleket ve milletin alın yazısı üzerinde Amerika veya herhangi bir devletle anlaşmaya yetkili olabilecek bir hükümet ancak milli hakimiyet ilkesini kabul ve milli bir meclisin varlığını benimseyerek ona dayanmayı gerekli sayan bir hükümet. Bu takdirde İstanbul hükümetini oluşturacak şansların da mutlaka bu vasıfları taşıması gerekir. Burada bizce olduğu gibi oradaki çalışmalarınız da bu amacın sağlanmasına yönelmelidir. 4. Yakında Kongre kararlarını öğreneceksiniz. Gözlerinizden öperiz. Mustafa Kemal Bir küçük bilgi daha vereyim. Sivas'a gelmiş olan gazeteci Mr. Brown'la bizzat görüşmeyi uygun gördüm. Karşısındakini kolaylıkla anlayan çok zeki bir genç. ...manda meselesinin kongrede görüşülmesi. Şimdi efendiler... ...kongrede manda konusunda yapılmış olan... ...görüşme ve tartışmaları elden geldiğince... ...olduğu gibi yüksek kurulumuzu... ...anlatmaya çalışacağım. Birçok kimse söz aldı. Hiç kimseye söz vermeden önce... ...başkanlık kürsüsünden kayıtlara aynen geçmiş olan... ...şu kısa konuşmayı yaptım. Bu rapor üzerine görüşmeye başlamadan önce... ...bazı noktalara dikkatinizi çekmek isterim. Raporda... Söz gelişi Mr. Brown'dan söz edilmekte ve 50 bin kişilik bir işçi ordusunun getirileceğini söylediği bildirilmektedir. Efendim, Mr. Brown, ben hiçbir resmi sıfatla görüşmüyorum, tamamıyla özel olarak görüşüyorum diyor. Ve hatta Amerika'nın mandayı kabul edeceğini değil, belki etmeyeceğini söylüyor. Onun için sözleri Amerika adına değil, kendi adınadır. Mandanın ne olduğunu kendi de bilmiyor. Manda siz ne derseniz odur diyor. Bu raporda önemli olarak manda meselesi vardır. Bu konuda görüşmeden önce 10 dakika ara verelim. Saat 15.25. Sonraki oturumda ilk söz Vasıf Bey'dir. Vasıf Bey, önce mandanın ne olduğu konusunda uzun açıklamalar yaptı. Sözü başkalarına bıraktı. Yeniden söz aldı ve bir kere prensip olarak mandayı kabul edelim... ...şartları üzerinde daha sonra görüşürüz dedi. Üyelerden Macit Bey adında bir zat... Genel kurulda asıl görüşülecek mesele bundan sonra yalnız yaşayabilecek miyiz, yaşayamayacak mıyız? Mandayı nasıl yorumlayacak ve mandaterle ne tarzda görüşeceğiz? Bizi mandasını alacak devlet kimi olacaktır? Asıl mesele budur şeklinde konuştu. Ben, başkanlık kürsüsünden zannederim bu rapordan iki görüş ortaya çıkıyor. Bunlardan birincisi devletin içte ve dışta bağımsızlığından vazgeçmemesi. İkincisi de, Devlet ve milletin, yabancı devletlerin zararlı baskıları karşısında bir yardım ve destek ihtiyacında bulunup bulunmamasıdır. Asıl kararsızlık doğuran nokta budur. İzin verilirse bu noktayı etraflıca düşünmek için teklif komisyonuna havale edelim. Sonra da yüksek huzurlarınızı arz edelim. Herhalde içeride ve dışarıda bağımsızlığımızı kaybetmek istemiyoruz dedim. Bunun üzerine söz alan Bekir Sami Bey, ''Yüklendiğimiz görev pek ağır ve önemlidir.'' Boş tartışmalara ayıracak hiçbir dakikamız yoktur. Bu raporumuzu göçelim ve vakit geçirmeden hemen bir karar alalım diye. Ben başkanlık kürsüsünden bu meseleyi komisyon başkanı olmak dolayısıyla açıklayayım. Ben aynı zamanda teklif komisyonu başkanıyordum. Bu rapor metni komisyonda okundu. Üzerinde birçok konuşma ve tartışma yapıldı. Ancak kesin karar verecek şekilde bir görüş belirmedi. Daha önce genel kurulda okunmaksızın teklif komisyonuna gönderilmişti. Bu sebeple bir defada burada okunup genel kurulun görüşü belirdikten sonra yeniden teklif komisyonuna gönderilerek kesin karar verilmesini istemiştik dedim. İsmail Fazıl Paşa merhum da söz alarak şu konuşmayı yaptı. Bekir Sami Bey'in düşüncesine katılıyorum. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Aslında sorun da basitleşmiştir. Tam bağımsızlık mı yoksa manda mı kabul edeceğiz? Alacağımız karar budur. Böylesine önemli, hatta pek önemli olan bir meseleyi yeniden komisyona götürmek ve oradan yeniden genel kurula getirmekle vakit geçilmiyor. İş uzar. Zamanımız değerlidir. Buna bugün, yarın yahut öbür gün genel kurulda bir karar verim. Komisyona vakit geçilmiyor. Çünkü pek ince bir konudur. Bunun arkasından Sami Bey söz olarak İsmail Paşa Hazretleri ile Bekir Sami Beyefendinin düşüncelerine katıldığını söyledikten sonra, Herhalde bir desteğe muhtaçız. Bunun en basit delili de devlet gelirlerinin ancak borcumuzun faizini karşılayabilmesidir buyurdular. Bundan sonra Raif Efendi manda aleyhinde konuştu. İsmail Fazıl Paşa ona karşılık olacak şekilde uzun bir konuşma yaptı. Daha sonra tekrar Bekir Sami Bey söz aldı ve dedi ki, İsmail Fazıl Paşa Hazretlerinin tamamıyla katıldığım konuşmasına yalnız bir şey ilave edeceğim. Kırım Muharebesi'nden savaşı kazanmış olarak çıkıp da katıldığımız Paris Kongresi'nde, müttefiklerimizin bize yüklemiş oldukları bilinen şartlarla bu şimdiden okunan rapordaki isteklerimiz karşılaştırılacak olursa, bunlardan hangisinin daha çok bağımsızlığı yok edici olduğu anlaşılır sanırım. Bekir Sami Bey'den sonra Hami Bey, Hami Bey'den sonra da Refet Bey, Refet Paşa konuştular. Refet Bey'in konuşması aynen şöyleydi. Mandanın bağımsızlığı yok etmeyeceği gerçeği ortadayken, bazı arkadaşlarımız, bağımsız mı kalacağız yoksa mandayı mı kabul edeceğiz tarzında bir takım görüşler ileri sürüyor. Onun için her şeyden önce mandanın ne olduğu anlaşılmıyor. Bununla birlikte daha mandadan söz etmeden önce, düşünceleri gıcıklayan bu raporda bu deyimin ne şekilde anlaşılmış olduğunu bilmek gerekir. Fazıl Paşa Hazretleri, bağımsızlığı korumak şartıyla manda buyurdu. Hami Beyefendi tarafından verilmiş olan rapor iki bölüme ayrılıyor. Bir gerekçe bölümü var. Ondan sonra bir de mandanın ne olduğunu anlatan bölüm var. Manda meselesini buradaki görüş açılarından değerlendirebilmek için önce bir noktayı anlamak isterim. Bu rapor metni genel kurulda görüşülmeye sunulmuş mudur? Sunulmamış mudur? İsmail Fazılpaşa. Yanlış anlaşıldığı için biz üçümüz Fazılpaşa, Bekir Sami ve Hami beyler bu raporu geri çekiyoruz. Hiç verilmemiş saydık dedi. Bu raporun müsveddesi de temize çekilmişi de kendilerinde kalmıştır. Başkanlıktan rapor geri alınmıştır dedi. Raporun geri alınmış olmasına rağmen söz alan Refet Bey, kayıtlarda 5-6 sayfa yer tutan özentili bir konuşma yaptı. Bu konuşmadan kayıtlara dayanarak olduğu gibi aldığım bazı cümleler konuşmanın maksadını açıklamaya yetecektir sanırım. Refet Bey diyordu ki, bizim Amerika mandasını tercih etmekten maksadımız, bütün toplumları kendine tutsak eden kalpleri, vicdanları söndüren İngiliz mandasından kurtulmak ve sakin milletlerin vicdanlarına saygılı olan Amerika'yı kabul etmektir. Yoksa asıl iş para meselesi değil ki. Söz olarak mandayla bağımsızlık birbirine engel olan şeyler değildir. Yalnız eğer biz gerçekte güçlü olmayacak olursak, işte o zaman mandanın altında eziliriz. Ve o zaman manda bizim için bağımsızlığımızı yok edici bir unsur olur. Bir de diyelim ki biz dışarıda ve içeride tam bir bağımsızlık isteriz. Ancak acaba hemen kendi başımıza yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Ondan da önce acaba bizi kendi başımıza bırakacaklar mı, bırakmayacaklar mı? Bunu düşünün. Şurası bir gerçektir ki bugün bizi İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan aralarında bölüşmek istiyorlar. Ancak eğer biz bugün bu devletin kefilliği altında bir barış anlaşması yapacak olursak, ileride uygun şartlar altına girer girmez hemen döner ve kendi yararımıza sağlarız. Fakat eğer olumsuz bir durum ortaya çıkacak olursa acaba bütün faydasız olmayacak mıyız? Herhalde bir Amerikan kefilliğini kabul etmek zorundayız. 20. yüzyılda 500 milyon lira borcu, yıkılmış bir memleketi, pek verimli olmayan bir toprağa ve ancak 15 milyon lira geliri olan bir millet için bir dış dayanak olmaksızın yaşamak imkanı olamaz. Eğer bundan sonra da bu durumumuzda kalır ve dışarıdan bir destekle kalkınamayacak olursak, belki de ileride Yunanistan'ın saldırılarına karşı bile kendimizi savunamayız. Allah korusun eğer İzmir Yunanistan'da kalsa ve aramızda bir savaş çıksa, Düşmanımız Yunanistan'dan vapurlarla asker getirebileceği halde Acaba biz Erzurum'dan hangi demir yollarıyla ulaştırmamızı sağlayabileceğiz? Bu halde Amerikan mandası her şeyden önce bir kefil ve yardımcı bulmak için gereklidir. Konuşmacı sözlerini şu cümleyle bitirdi. Eğer sunmuş olduğum bu açıklamalarla ilerideki görüşmeler için bir giriş yapabildimse ne mutlu. Efendiler, bu parlak ve ustalıklı söylevin Dinleyenlerin düşünce ve görüşleri üzerinde yapabileceği yanıltıcı etkinin derecesini kolaylıkla takdir buyurursunuz. Zihinlerin bunun ardından gelebilecek aynı görüşteki konuşmacıların konuşmalarıyla büsbütün zehirlenmesine meydan vermemek ve kendilerini özel olarak aydınlatıp yol göstermeye fırsat bulabilmek için derhal 10 dakika dinlenelim efendim diyerek oturma ara verdim. Saat 17.30 Efendiler bu söylevin son cümleleri üzerinde dikkatle durulmaya değer. Efet beyefendi Yunanlıların İzmir'i işgalini geçici sayıyor ve savaş halinde olduğumuzu kabul etmiyor. Yunanlılar İzmir'de kalır da savaş durumuna girilirse başa çıkamayacağımız görüşünde bulunuyor. Bundan sonraki oturumda Bursa temsilcilerinden Ahmet Nuri Bey manda aleyhinde uzun bir konuşma yaptı. Ami Bey buna daha uzun bir konuşmayla cevap verdi ve gerçekten de pek uzun olan konuşmasının sonlarına doğru... Anlattıklarını şu bilgilerle doğruluyordu. Fakat şimdi biraz da işin kesin bildiğim bir yanından söz edeceğim. Konunun bu aşamasında ilgili kişiyle şahsen bağlantı kurmuş olduğum için sözlerim tahmini değildir. Kesin bilgilere de İstanbul'dan hareket etmeden önce eski sadrazam İzzet Paşa Hazretlerini ziyarete gitmiştim. Herhalde bir manda ihtiyacında olduğumuza kendileri de inanıyorlardı. Bendenizden de bu konudaki düşüncemi sordum. Ben de düşündüklerimi arz ettim. Birkaç gün sonra benlerinizi çağırıp şu meseleyi açıkladılar. Suriye ve Adana bölgesinde dolaştıktan sonra İstanbul'a gelip siyasi partilerin görüşlerini öğrenmeye çalışan Amerikan Araştırma Komisyonu üyeleri İzzet Paşa'yı konağında ziyaret ederek Anadolu'daki milli teşkilatın Türk milletini temsil ettiği inancında olduklarını ve Paşa'yı da yani İzzet Paşa'yı bu işin öncüsü bildiklerini söylemişler. Ve bu ''Eğer siz Erzurum ve Sivas donbiyelerine Amerikan mandasını istettirecek olursanız, Amerika'da Osmanlı mandasını kabul edecektir.'' demişler. Paşa, bunu Mendeniz'e açıkladıktan sonra, bu milletin bir harbe daha gücü kalmadığından ve herhalde böyle bir çareye başvurmak zorunda kaldığımızdan söz etti. Ve Sivas'a gittiğim zaman, oradakilere bu durumu anlatmaklığımı tavsiye buyurdu. İzzet Paşa'nın inancı da bu şekilde istenecek bir mandanın %90 kabul ihtimalinin bulunduğu, ve yalnız bizim için bir takım şartları ileri sürmenin zaruri olduğu merkezindedir. Hatta paşa Amerika için milletin isteğine dayanmayan bir mandayı kabul etmek mümkün olmadığından kongremiz tarafından gösterilecek isteğin Avrupa devletlerine karşı Amerika lehinde bir dayanak noktası olacağını da söyledi. Bendeniz bu meseleyi İstanbul'da şifreyle Erzurum'da Rauf Bey'e bildirdim. Mandanın kendinden çok adına karşı çıkanlar boşuna telaşlanıyorlar. Kelimenin önemi yoktur. Önem işin gerçeğinde ve niteliğindedir. Manda altına girdik demeyelim de, isterlerse varlığını ebedi olarak sürdürecek devlet olduk diyelim. Bu son söze cevap verenler arasında Hüseyin Sami Bey'in şu sözleri işitildi. Fakat bizim bu çalışmalardan beklediğimiz, kendimizi savunmak şekliyle sonsuza dek varlığını koruyacak bir millet olduğumuzu ispat etmektir. Sami Bey buna düşüncesinde bir geriye dönüş sezgisi uyandıracak şekilde cevap verirken, Kara Vasıf Bey söz aldı ve o günkü toplantının sonuna kadar konuştu. Vasıf Bey'in uzun sözlerinin özetini kayıtlara olduğu gibi geçmiş olan şu cümlelerle yüksek dikkatlerinize sunuyorum. Bütün devletler bizi tamamen bağımsız bırakacaklarını söyleseler bile biz yine bir dış desteğe muhtaçız. Vasıf Bey sözlerinin başında mandaya dışarıdan destek adını verelim demişti. 400 ila 500 milyon lira borcumuz mu? Bu parayı kimse kimseye bağışlamaz. Bize bunu ödeyiniz diyecektir. Halbuki bizim gelirimiz bunun faizine bile yeterli değildir. O zaman güç bir durumda kalacağız. Bu durumda bağımsız olarak yaşamaya mali durumumuz elverişli değildir. Sonra yanı başımızda bizi bölüşmeye emel edilmiş hükümetler var. Onların ihtirasları karşısında mahvoluruz. Parasız, ordusuz ne yapabiliriz? Onlar uçakla havada uçuyorlar. Biz henüz kanı arabasından kurtulamıyoruz. Onlar zırhlı savaş gemisi yapıyorlar. Biz yelkenli bir gemi yapamıyoruz. Bu şartlar altında bugün bağımsızlığımızı kurtarsak bile yine günün birinde bizi bölüşmüyor. Vasıf Bey konuşmasını şu sözlerle bitiriyordu. İstanbul'daki Amerikalılar mandadan korkmayınız. Milletler cemiyeti tüzüğünde yeri vardır diyorlar. İşte bütün bunlardan dolayı İngiltere'yi kendimize sürekli düşman, Amerika'yı da en az kötülük gelebilecek bir devlet olarak kabul ediyor. Eğer uygun bulursanız buradan İstanbul'daki temsilciye bir mektup yazıp Gizlice bir heyet göndermek için bir torpido isteyebiliriz. Eylül'ün 9'unda salı günü yapılan toplantıda manda meselesine dokunan Rauf Bey'in kayıtlara geçen konuşması aynen şöyledi. Bu manda konusu üzerinde şimdiye kadar gerek basın ve gerekse başka çevreler tarafından birçok sözler söylendi. Gerçi yüksek kurulun dış destek prensibini kabul buyurmuş ise de bu destek kimden isteyeceğimiz açıklanmadı. Bunun Amerika olduğu dolaylı olarak anlatılıyorsa da Bence doğrudan doğruya belirtilmesine bir sakınca olamaz. Erzurum Kongresi hiçbir şekilde manda kabulü hakkında karar vermiş değildir. Bu sözlerden anlaşılacağı üzere Rauf Bey'in görüşüyle gerek Sivas Kongresi heyetinin ve gerek Erzurum Kongresi heyetinin anlayışları arasında bir görüş ayrılığından doğan yanlışlık olduğuna şüphe yoktur. Rauf Bey'in görüşünün yorumun niteliğinde olan bu sözlerin gerek Erzurum, ...ve gerek Sivas Kongreleri bildirilerinin 7. maddesindeki yazılış şeklinden kaynaklandığı hükmedilebilir. Gerçekten de bu maddenin yazılış şeklinde belki de mandacılıkta pekileri giden... ...ve sonu gelmemiş propagandalarıyla kamuoyunu bulandıranları susturmak... ...ve belki bundan da çok onların iddialarına cevap olacak bir özellik vardır. Madde metni dikkatle okunur ve incelenirse... ...ne manda ne de Amerika'nın mandaterliğini istemek düşüncesinin yer almadığı kendiliğinden ortaya çıkan. Bu noktayı açıkça göstermek için söz konusu maddeyi aynen hatırlatmak isterim. Madde 7 Milletimiz çağdaş gayelerin büyüklüğüne inanır. Teknik, sinayi ve ekonomik durumumuzu ve ihtiyacımızı takdir eder. Bu itibarla devlet ve milletimizin hakimiyet ve bağımsızlığıyla, vatanımızın bütünlüğünü korumak şartıyla 6. maddede belirtilen sınırlar içinde milliyetin gereklerine saygılı, ve memleketimizi ele geçirme emeli beslemeyen herhangi bir devletin teknik, sinayi ve ekonomik yardımını memnunlukla karşılarız. Böyle adaletli ve insani şartları içine alan bir barışın bir an önce gerçekleşmesi insanlığın güvenliği ve dünyanın huzuru adına başta gelen birliği gayemizdir. Efendiler, bu maddenin hangi noktasında manda ve mandeterin Amerika olacağı görüşü vardır? Olsa olsa herhangi bir devletin teknik Sinayi ve ekonomik yardımını memnunlukla karşılarız sözlerinden manda düşüncesi çıkaranlar olabilir. Ancak mandanın anlam ve gayesinin bu olmadığı bir gerçektir. Her zaman ve bugün bile bu açıklık çerçevesinde yapılacak yardımları Kıvanç'la karşılamaktayız ve karşılarız. Nitekim Ankara, Ereğli ve Keller Diyarbakır demiryollarının yapımı için bir İsveç firmasının Kayseri-Sivas turhal hatlarının yapımı içinde bir Belçika firmasının teknik, sinayi ve ekonomik yardımını severek kabul ettik. Söz gelişi, Ankara şehrinin ve diğer Anadolu şehirlerimizin bir an önce kurulup yapılmalarında olsun, öteki bütün kara ve demir yollarımızın, limanlarımızın yapımlarında olsun, teklifte bulunacak yabancı sermaye sahiplerinin yardımlarını severek kabul ederiz. Yeter ki memleketimize sermaye getireceklerin içeride ve dışarıda Devlet ve milletimizin hakimiyet ve bağımsızlığıyla Vatanımızın bütünlüğünü bozmaya yönelmiş Gizli emelleri olmasın Bu maddede yer alan Milliyetin gereklerine saygılı Ve memleketimizi ele geçirme emeli beslemeyen Herhangi bir devlet ifadesinden Amerikan devleti anlamının çıkarılması da Yersizdir Çünkü Milliyetin gereklerine saygılı dünya devletleri arasında Yalnız Amerikalılar yoktur Söz gelişi İsveç devleti Belçika devleti aynı nitelikte devletler değiller midir? Bu devletlerden herhangi birinin mandaterliği de söz konusu olabilir mi? Bir de eğer dolaylı olarak Amerikan devleti kastedilmek istenseydi, herhangi bir devletin ifadesi yerine bir devletin kelimeleri veya hiç olmazsa sadece devletin kelimesiyle yetinilmesi gerekirdi. Bu bakımdan maddenin açıkladığı şartlar çerçevesinde teknik, sinahi ve ekonomik yardımın iyi karşılanacağı hususunun bütün devletler için söz konusu olduğu açıktır. Efendim, bu manda konusu üzerindeki görüşümün, bu görüş bundan önce yapılandı, şu anda yüksek kurulumuzun da öğrenmiş bulunduğu bunca yazışma ve tartışmalarımızla ortaya konmuştur. Aylardan beri gece gündüz yanımda bulunan bir arkadaş tarafından hala anlaşılmamış olduğuna hükmedilebilir mi? O halde Rauf Bey ya aslında benimle aynı görüşte değildi veyahut aynı görüşteydi de Sivas'ta İstanbul'dan gelenlerle yaptığı konuşmadan sonra görüş değiştirmiş oluyordu. Burasını kestirmek bence güçtür. Şimdi biraz da Rauf Bey'i dinleyelim. Rauf Bey sözüne şöyle devam ediyor. Ateşkes Anlaşması yapıldığı sıralarda Almanların barış anlaşmasını imza etmeyecekleri sanılırken İngiliz basını bazı sırları açığa vurdu. Bunun birinci bölümü Almanya'nın barış anlaşmasını imza edeceği konusuydu. Bu gerçekleşti. İkinci bölümü de Türkiye'nin bölüşüneceği konusuydu. Bu çok şükür gerçekleşmedi. Bu bölümde konferansın aldığı karar gereğince Kızıl doğu tarafı Ermenistan sayılarak Amerikan himayesine veriliyor. Belki da Azerbaycan da Amerika'ya bırakılıyor deniliyordu. Kızıl batısındaki topraklar da İzmir ve İstanbul bunların dışında kalmak üzere denize çıkış yeri Antalya olarak Türkiye'yi oluşturuyordu. Bu bölgenin kuzeyi İtalyan ve Fransız, güneyde İngiliz himaye ve yönetimine veriliyordu. ...İzmir'in işgali bu açığa vurulan sırların doğruluğunu ispata başladı. O halde böyle bir tehlike karşısında memleketimize karşı en tarafsız durumda bulunan... ...Amerika'nın desteğini kabule mecburuz. Ben bu görüşteyim. Rauf Bey'in düşüncesini anlamak için bundan sonra daha çok devam eden sözlerini dinlemeye... ...bilmem gerek kaldı mı? Efendim, pek uzun ve tartışmalı olarak geçen bu manda görüşmesi taraftarlığını susturacak ortalama bir çare bulunarak sönderdi. Hem de bu çareyi teklif eden yine Rauf Bey. Amerika'da yıllardan beri aleyhimizde yapılmakta olan, olumsuz yöndeki propagandaların doğurduğu düşünce akımını düzeltmek için, her şeyden önce Amerikan Kongresi'nden memleketimizi inceleyecek ve gerçeği görecek bir heyet davet etmek. Bu teklif oy birliğiyle kabul edildi. Kongre Başkanlık Divanı'nın imzalarıyla bu yolda bir mektup kaleme alındığını hatırlıyorsam da, bu mektubun gönderilip gönderilmediğini pek iyi hatırlamıyorum. Kaldı ki ben bu mektuba özel bir önem de vermiş değildim. Efendiler, sırası gelmişken kısaca şunu belirteyim. Belge olarak başvurduğum kongre tutanakları, Başkanlık Divan Katipliğinde bulunan Afyon Karahisar temsilcisi Şükrü ve Mandalayindeki konuşmalarını dinlediğimiz Hami Beyler tarafından tutulmuş ve Hami Bey'in yazısıyla düzgün bir deftere temize çekilmiştir. Sivas Kongresini Baltalama Teşebbüsleri Efendiler, kongre 11 Eylül'de sona erdi. 12 Eylül'de Sivas halkının da hazır bulunduğu açık bir toplantı yapılarak bazı nutuklar söyledi. Kongre görüşmeleri sırasında önemli olarak meclisi nebusal seçimlerinin çabuklaştırılması ve meclisin nerede toplanması gerektiği konularına dokunuldu. Ancak şimdi açıklamaya başlayacağım problemler kongre görüşmelerini kısa kesmeyi gerektiriyordu. Bu son noktalarla daha sonra heyeti temsiliye meşgul oldu. 9 Eylül 1919 günü toplanmış olan bazı bilgiler kongreye şu şekilde açıklandı. Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki İngiliz kuvvetleri bir kat daha arttırıldı. General Miller Konya'ya geldi. Konya valisi Cemal Bey ve Ankara valisi Muhittin Paşa karşı koymaya çekiniyorlar. Yeni Kastamonu valisi Ali Rıza Bey de tıpkı Cemal Bey türünden bir adammış. Pek sayın arkadaşların... Böyle durumlar karşısında şiddetli davranma taraflısı olduklarını bildiğimden hemen sert tedbirler alınmasını Fuat Paşa'dan rica etmiştim. Fuat Paşa da kongrenin kendine olan güvenine dayanarak kongre adına gereken bildiri ve girişimlerde bulunmuştur. Bu davranış tarzının yüce kurulunuzca kabul edilmesini rica ediyor. Fuat Paşa valilere sert uyarılarda bulunuyor. Bölgelere yüksek rütbeli subaylardan milli komutanlar tayin ediyor ve bu komutanlara millet adına her türlü yetki verilmişti diyor. Kongre teklifi kabul etti. Bundan sonra ben açıklamalara şöyle devam ettim. Buraya Galip Bey adında bir vali tayin edilmiş. Geliyormuş. Ancak bunun Harput valisi Galip Bey mi yoksa Trabzon valisi Mehmet Galip Bey mi olduğu anlaşılamadı. Fakat biz başka bir bilgi elde ettik. Mr. Novel adında bir İngiliz binbaşısı Bedirhanlılardan Kamuran Celadet ve Cemil Beylerle birlikte yanında 15 kadar Kürt atlısı olduğu halde Malatya'ya gelmiş. ...ve mutasarruf Bedirhanlı Halil Bey tarafından karşılanmışlar. Harput valisi de görünüşte bir posta hırsızının peşine düşme bahanesiyle otomobille Malatya'ya gelmiştir. Bu maksatla bunlara Adıyaman'daki müfreze de verilmiştir. Maksatlarının Kürtleri Kürdistan kurulacağı vaadiyle aleyhimize çevirerek... ...bize karşı suikast yapılmasını yöneltmek olduğu anlaşılmış ve karşı tedbirlere de başvurulmuştur. Diyelim ki valiyi ve diğerlerini tutuklatmak istiyoruz... Malatya mutasarrıfı da Kürt aşiretlerini Malatya'ya çağırmıştır. Bu durum üzerine 13. Kolordu bölgesinde faaliyete geçtik. Gereken tedbirler alınmıştır. Yarın akşam Harput'tan gönderilecek bir askeri birlik bozguncuları tepeleyecektir. Buradaki Kolordu komutanı da gereken tedbirleri almıştır. Malatya'ya ve öteki yerlere de gereken emirler verilmiştir. Efendiler. Sivas Kongresi'nin hemen hemen bütün toplantı süresince sinirlere gerginlik verecek nitelikte haberler almaktan geri kalmıyordu. Ancak aldığım bütün bilgileri olduğu gibi kongre heyetine sunmakta yarardan çok sakınca buluyordu. Gördünüz ki şimdi açıkladığım üzere gerçekten tehlikeli sayılabilecek nitelikte olan Ali Galip meselesinden de söz ederken dikkatli bir dil kullanmayı tercih etmiştim. Bence en önemli mesele her türlü güçlük ve tehlikelere rağmen... Sivas Kongresi'nin sonuca ulaşan kararlarla görüşmelerini bir an önce tamamlamış olmak ve alınan bu kararları memlekette uygulamaya girişmekti. Bu isteğim yerine geldi. Bütün memleketi içine alan milli teşkilat düzüğünün ve genel kongre bildirisinin hemen bastırılarak her yere dağıtılması yoluna gidildi. Ancak beklenenlerin dışında yeni olaylar karşısında kalındığından kongre sona erdiği halde kongre üyelerinin yeni gelişmeler kendini gösterinceye kadar Sivas'ta kalmalarını uygun gördü. ...ve gerekirse daha etkili olağanüstü bir kongre toplamak için de hazırlık yaptı. Ali Galip'in kaçması üzerine kongre üyelerini Sivas'ta bekletmekten vazgeçildiği gibi... ...Ferit Paşa kabinesinin düşmesi üzerine olağanüstü kongre toplanmasına da gerek görülmedi. Ali Galip olayı. Şimdi efendiler, milli mücadele tarihimizde önemli bir olay durumunda olan... ...Ali Galip konusu üzerinde biraz açıklamalı bilgi vereyim. Efendiler. Daha Temmuz başında Erzurum'da bulunduğum sıralarda Celadet ve Kamuran Ali adlarında iki şahsın yabancılar tarafından bol parayla İstanbul'dan doğuya gönderileceği, bunları yıkıcı propaganda ve aleyhte kışkırtıcılık yapmakla görevlendirildikleri, bir iki gün içinde hareket etmiş ve edecek oldukları haberi alındı. Bu haber üzerine bunların daha Dağdağ'a medan verilmeden gözetlenerek yakalanmaları gereğini 3 Temmuz tarihinde Diyarbakır'da 13. Kolordu Komutanına, ayrıca Kurmay Başkanı Halit Bey'e, ve canik mutasarrıfına bildirdi. 20 Ağustos'ta 13. Kolordu Komutanına verdiğim emirde adı geçen kimselerin İstanbul'dan hareket ettiklerinin bildirildiğini ve alınacak tedbirler arasında özellikle Mardin istasyonunun sıkı bir kontrol altında tutulmasının uygun olacağını yazdım. Sivas Kongresi'nin ikinci günü yani 6 Eylül tarihinde Vedirhanlı ailesinden Celadet ve Kamuran'la Diyarbakır Cemil Paşazade Ekrem adlarında 3 şahsın yanlarında vaktiyle Diyarbakır ilinde aleyhinizde propaganda yapan bir yabancı subay bulunduğu halde silahlı Kürtlerin koruyuculuğunda Elbistan ve Akçadağ üzerinden Malatya'ya geldikleri, orada mutasarrıf ve belediye başkanı tarafından karşılandıkları 13. Kolordu'nun yazısından anlaşılıyor. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın 3. Kolordu Komutanlığı'na bununla ilgili olarak gönderdiği 6 Eylül 1919 tarih ve 529 sayılı şifresinde verilen bilgi de Yabancı subayın Türk, Kürt ve Ermeni nüfusunu incelemek üzere İstanbul hükümetinin izniyle dolaştığını söyledikleri, Malatya'da bulunan süvari alayının mevcudunun azlığı yüzünden bunları tutuklamaya cesaret edemediği, bununla birlikte hemen tutuklanmaları için İstanbul'a başvurulduğu 13. Kolordu'dan bildirilmiştir. Bu adamların ne maksatla hangi görevle nereleri gezecekleri konusunda bildiklerini Harpuk valisinden sordum denilmektedir. Barput valisi Ali Galip Bey'dir. Bu aramların ne maksatla geldiklerini 3 Temmuz tarihinden beri bilmekteyiz. 5-10 silahlı kürde karşı bir süvari alayının mevcudu az görülmüş, tutuklanmalarına cesaret edilmemiş, asıl hayret verici olan özellik bunların tutuklanması için İstanbul'a başvurulmuş olduğu haberidir. Bu küçük ve önemsiz gibi görünen noktaları o zamanki durum değerlendirmesinde dikkate değer anlayış ve zihniyet farklarının bulunduğunu göstermesi bakımından kaydediyor. Diyarbakır'da 13. Kolordu Komutanlığının tutmuş belli görüntüden doğrudan doğruya bu kolordunun kurmay başkanına 3. Kolordu Komutanı'nın imzasıyla 1 Eylül 1919 tarihinde yazılan kişiye özel şifrede Vali Galip, Malatya Mutasarrufu Halil, Kamuran, Celadet ve Ekrem Beylerle beraber İngiliz binbaşısının mutlaka yakalanıp Sivas'a gönderilmeleri için Elazığ'da bulunan 15. Alay Komutanı İlyas Bey'in kendi komutasında 60 kadar atlı ve katırlı askerden oluşan bir müfrezenin en geç 9 Eylül'de Harput'tan Malatya'ya hareketiyle ilgili olarak ve işin kestirmeden bitirilmesi bakımından doğrudan doğruya tebligat yapıldığı bildirildi ve müfrezenin hemen hareketinin sağlanması rica edildi. 8 Eylül'de Sivas'tan da bir otomobille bazı subayların gönderileceği bilgisi verildi. Diyarbakır'dan Kurmay Başkanının 7 8 Eylül 1919 tarihiyle bana gönderdiği şifrede şöyle Tutuklama Tutuklamayla ilgili isteği öğrendim. Bu hususta komutan beyin emir vereceğini hiç sanmıyorum. Çünkü askeri özelliklerini biliyorum. Tarafımdan yapılacak tebligatı ise yerine getirmekten çekinirler. Bu konuda İstanbul'u haberleşmekteyiz. Bu duruma göre ne yapılması gerekeceğinin tayini yüksek kararınıza bağlıdır. Şifre kaleminin 357 sayısıyla arz edilmiştir. 13. Kolordu Kurmay Başkanı Halit. Elazığ'daki alay komutanı İlyas Bey'den 13. Kolordu Komutanının emrine cevap olarak gelen 8 Eylül tarihli telgrafta da ''Kolordu'dan aldığım emir üzerine hareketim geri bırakılmıştır. Kolordunun izni olmadan buradan hareket etmekliğim uygun düşmeyeceğinden... ''Hareket emrinin kolordudan bildirilmesine lütfen yardımcı olunuz.'' denilmekteydi. Halit Bey'e hemen verdiğim cevap aynen şu. 7-8 Eylül 1911. Binler şahısların alçaklıkları ortaya çıkmıştır. İstanbul hükümeti bu alçaklığa ortaktır. Oradan emir vermek, vakit geçirmemek yeri, komutanın kararsızlığa düşeceğine ihtimal veriyorsanız... Zaten haliniz, tarafımızdan Elazığ ve Malatya'daki alay komutanlarına yapılmış olan tebligatımızın uygulamasını bildiriniz. Gerçekten lüzum varsa, komutayı uygun gördüğünüz tümen komutanlarından biri üzerine alsın. Ağırdan alma zamanı geçmiştir. Yapılanlarla ilgili cevabınızı bekliyoruz. Kardeşim, Mustafa Kemal. Alay komutanı İlyas Bey'e de aynı tarihte bizzat şu emri verdi. Malum şahısların hainlikleri ortaya çıkmıştır. İstanbul'daki merkezi hükümetle bunların hainliğine ortaktır. Kolordunuz komutanı bu konuda izin istemiş ve cevap alamamış olabilir. Bu bakımdan bu meselenin çözüme bağlanmasını zatı halinizden beklerim. Cevabınızı bekliyorum efendim. Malatya'da bu işi hallettikten sonra gerekirse Sivas'ta bize katılırsınız. Mustafa Kemal. Şifre dışındaki imzada 3. Kolordu Kurmay Başkanı Zeki Bey'in Malatya'da bulunan 12. Süvari Alayı komutanını da 7-8 Eylül gecesi bizzat tevgraf başına çağırmış ve görüşmekteydi. Alay komutanı Cemal Bey'den durumu ve kuvveti hakkında bilgi aldım. Gelenlerin yanlarındaki silahlı kütlerle beraber 15-20 kişi kadar olduğunu, alayın da merkezde ancak o kadar kuvveti bulunduğunu söyledi. Ben bu kuvveti yeterli gördüm. Hatta Süvari ve Topçu Alayı'nın yalnız subayları yeterli olabilirdi. Ne var ki özel durumu ve maneviyatını anlamak istiyordum. Bunun üzerine telgraf konuşması şöyle geçti. Ben, Vali Galip Bey İngiliz binbaşısı, Kamuran, Celadet ve Ekrem Beylerin hep birlikte ustalıklı bir tertiple bu gece yakalanarak Sivas'a gönderilmeleri zaruridir. Durumunuz bunu yapmaya elverişli midir? Size buradan ve Harput'tan yardım yetiştirilecektir. Cemal Bey, Vali'yi de beraber mi? Ben, Özellikle evet. Cemal Bey. Arz ettiğim üzere durum ve kuvvetim buna elverişli değildir. Kamuran, Celadet ve Ekrem Beylerin yakalanmaları hakkında 13. Kolordu Komutanı ile haberleşme yapıldı. Sonunda durumun nezaketi dolayısıyla şimdilik tutuklanmalarının uygun olamayacağı hakkında emir de çıkmıştır, dedi. Artık bu zatın daha çok üzerine varılamazdı. Kendilerine hissettirmeden sıkı bir şekilde göz hapsinde bulundurunuz. Kolordunuzdan emir gelecektir. Hareket ederlerse ne tarafa doğru gittiklerini ve hangi araçla hareket ettiklerini hemen bildiriniz talimatını vermekle eğitimdim. 8 Eylül günü Cemal Bey'den şifreyle bilinen şahısların hala orada olup olmadıklarını ve göz hapsinde tutmak için alınan tedbirlerin güvenilirlik derecesini sordum ve kendine günde iki defa rapor vermesini emrettim. Halit Bey'e yazdığım telgrafa ertesi günü 8 Eylül 1919'da aldığım cevapta Elazığ'daki alay komutanı İlyas Bey'e emir verildiği bildiriliyor ve bu emrin bir kopyası veriliyordu. Kolordu komutanı Cevdet Bey de İlyas Bey'in 52 katırlı asker ve iki makineli tüfekle 9 Eylül sabahı hareket ettiğini ve 10 Eylül akşamı Malatya'da bulunacağını bildirdi. 9 Eylül tarihli bir şifresinde karşı koyma hareketlerinin yoğun olduğu bir çevrede daha fazla faaliyet göstermemek hususunda kendini mazur göreceğimi de söylüyordu. 9 Eylül'de İllas Bey müfrezesinden başka Aziziye'den iki süvari bölüğü, Siveret'ten Malatya'daki alaya bağlı bir bölük de Malatya'ya gönderildi. Vali Ali Galip'in ve Bedirhanlılarla Cemil Paşazade'nin yaptıkları propagandanın etkisini kaldırmak için Elazığ ve Dersin bölgesiyle ilişkisi olduğunu bildiğim ve bulunan Halet Bey'e eski milletvekili 9 Eylül'de Elazığ'a hareket etmesini ve Haydar Bey'le bağlantı kurmasını yazdım. Ayın sonunda doğru oraya vardı. Van Valisi bulunan Haydar Bey de Elazığ Valiliği görevine başlamak üzere Erzurum'dan yola çıkarılmıştır. Haydar Bey 15. Kolordu'ya bağlı olup Mama Hatun'da bulunan bir süvariye alayıyla da bağlantı kurarak gereğinde bu alayı Malatya'ya doğru harekete geçirecekti. Otomobille bazı subayların da Malatya'ya gönderileceği konusunda bir kayıt vardı. Gerçekten de arkadaşlarımızdan Recep Zühtü Bey görünüşte 3. kolordu yaveri sıfatıyla ve benden aldığı özel talimatla yanında başkaları da olduğu halde 9 Eylül'de otomobille Malatya'ya hareket etti. Maalesef bindiği otomobil yolların bozuk ve çamurlu olması yüzünden Kangal'da kırılmış ve tam zamanında Malatya'ya yetişememişti. Kangal'dan sonra kah araba ve kah hayvanla gece gündüz yol alarak Sivas'tan hareketinin 4. günü öğleden sonra Malatya'ya varabilmişti. ...Recep Züftü Bey'in verdiği raporlar... ...durumun aydınlanmasında çok yararlı olmuştur Efendim... ...10 Eylül günü geç vakit... ...şu telgrafı aldık. Kişiye özel... ...hiç durmayacaktır. Malatya... ...10 Eylül 1919... ...Sivas'ta 3. Kolordu komutanlığı ...Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne özel. 1- ...10 Eylül 1919 saat 14'te... ...olaysız olarak Malatya'ya varılmıştır. 2- ...minilen şahısların hepsinin de maalesef... ...kahtaya doğru kaçtıkları... ...etraflı bilginin daha sonra sunulacağı arzundur. 15. Alay Komutanı İlyas. Aynı gün ve fakat... ...İlyas Bey'in telgrafından sonra da... ...şu telgrafı alıyoruz. Çok acele. Malatya'dan... ...10 Eylül 1919. Sivas'ta 3. Kolordu Komutanları... ...Mustafa Kemal Paşa Hazretleri... Bir Arput Valisi ile Malatya Mutasarrıfı... ...İngiliz Binbaşısı ve yardımcıları olan belli kimseler... 15. alayın Elazığ'dan hareketini ve kendilerinin tutuklanacaklarını haber alır almaz, bu sabah erkenden kaçmışlardır. Bunların Kahta'daki Bedir Ağa'nın yanına gittikleri ve oradan alacakları kürklerle burayı basmaya gelecekleri söyleniyor. 2. Herhangi bir kötülüğe yeltendikleri takdirde bunlar ve Bedir Ağa ışireti hakkında kavuşturma yapılması için kol ordudan emir alınmıştır. İzlerinde gidilmektedir. Sonuç ayrıca arz edilecektir. 3. 15. Alay Komutanı'nın emrindeki kuvvetle bugün saat 14'te Malatya'ya geldikleri arz olunur. 12. Süvari Alay Komutanı Binbaşı Cemal. Aynı tarihte yazılmış olan bu iki telgraf yan yana getirilerek incelenirse dikkate değer bazı noktaların göze çarpmamasına imkan yoktur. Süvari Alay Komutanı Cemal Bey tarafımızdan aldığı talimat üzerine bilinen şahısları sıkı ve güvenli bir şekilde göz bulunduracak ve günde iki defa rapor verecekti. Adı geçen kimseler... 10 Eylül günü sabah erkenden kaçtıkları halde Cemal Bey bu bilgiyi ancak İlyas Bey müfrezesinin gelişinden ve İlyas Bey'in raporundan sonra bildiriyor. Cemal Bey kaçakların İlyas Bey müfrezesinin en azından hareketini haber aldıklarını söylüyor. Oysa telgrafhane Cemal Bey'in gözetimi altındaydı. Sonra kaçakların Kürtleri toplayıp Malatya'ya basacaklarının söylendiğini de ekliyor. Bu noktalar süvari alay komutanı hakkında şüphe ve kararsızlık uyandırıyor. Daha sonra alınan bilgilerden anlaşıldı ki Ali Galip ve arkadaşlarına 9 Eylül akşamı haber getirilmiş. Ali Galip geceyi uyumadan hükümet dairesinde geçirmiştir. 10 Eylül'de yanlarında götürmek üzere 6 bin lira sayıp bir kenara koyuyorlar ve kasaya konmak üzere de şu senedi yazıyorlar. Mustafa Kemal Paşa ve adamlarının ortadan kaldırılması masraflarını karşılamak üzere bununla ilgili emri uyularak 6 bin lira alınmıştır. 10 Eylül 1919 Halil Rahmi, Ali Galim. İlyas Bey mümküncesinin Malatya'ya yaklaşmakta olduğunun anlaşıldığı bir sırada... ...süvari alay komutanı subaylara mutasarrıfın evini hedef gösteriyor. Mutasarrıfın evini sarıyorlar. Telefon tellerini kesiyorlar ve evi basıyorlar. Bu hareketin başladığını sezen Halil Bey'in ailesi hükümet dairesine haber veriyor. Hükümette para almakla meşgul olan vali, mutasarrıf ve arkadaşları durumdan haberdar olur olmaz korku ve telaşla her şeyi unutup ayırdıkları parayı ve yazdıkları senedi de olduğu gibi bırakıyorlar. Yanlarındaki adamlarıyla birlikte hazır bulunan atlarına binerek kaçıyor. Süvari alay komutanının ve topçu alay komutanının valinin geceyi hükmet dairesinde geçirmekte olduğunu bilmedikleri kabul edilemez. Bu tasarruftan çok valinin yakalanmasının önemli olduğu da açıktı. O halde belli kişilerin kaçmasına göz yumulduğu bir gerçektir. En basit bir yorumla, belli kimselerin yanlarındaki 5-10 silahlı jandarma ve Kürt'le çatışmaktan büyük fenalık çıkabileceği kuruntusu, Malatya'dakileri dolaylı yoldan tedbir almaya yöneltmiş ve onlara bu şahısları ürküterek kaçınma yolunu benimsetmiştir denebilir. 10 Eylül'de İlyas Bey'e verdiğim talimatta belirttiğim başlıca noktalar: 1. Kaçakların hızla yakalanması. 2. Kürtlük akamına asla elverişli bir ortam bırakılmaması. 3. Malatya'da mutasarrıflığı jandarma komutanı Tevfik Bey'in üzerine alması. Uygun, namuslu ve vatansever bir zatın da Harput'ta hemen valilik makamına getirilmesi. 4. Malatya ve Harput'taki hükümet kuvvetlerini tamamen ele alarak vatan ve millet aleyhine hiçbir harekete meydan verilmemesi. 5. Kaçaklara uyanların amansızca ve merhametsizce yok edileceğinin ilanı ve namuslu halkın gerçek durumdan haberdar edilmesi. 6. Milli varlığımızı tehlikeye sokucak olan yabancıların askerlerine de karşı konulacağının belirtilmesi ve gerekli düzen ve tedbirlerin alındığının bildirilmesinden ibarettir. Efendiler, kaçakların yakındaki veya çevredeki aşiretlerden bir takım kütleri toplayabileceklerini, hatta Maraş'ta bulunan yabancı kuvvetlerden bile yararlanabileceklerini kesin gibi kabul etmek lazım geliyordu. Onun içinde alınmış olan tedbirleri, ve bu işe ayrılmış olan kuvvetleri güçlendirmek gerekiyordu. Bu maksatla Sivas'tan Malatya'ya 9 Eylül akşamı bir katırlı müfreze daha gönderildiği gibi, 3. Kolordu elden geldiği kadar kuvvetlerini güneye indirecek, 13. Kolordu takip işini yüklenecek ve hainlere kıpırdayacak bir fırsat vermemek için pek etkili olmak gerektiğinden Mama Hatun'daki süvari alayı da Harput yönüne doğru hareket ettirilecekti. Bu hususta 3, 13 ve 15. kolordu Komutanlarına gerektiği şekilde tebligat yapıldı ve istekler bildirildi. Efendiler, verdiğimiz direktifler çerçevesinde kaçakları takip ettirirken bir yandan da elimize geçen bazı belgeleri gözden geçirelim. Bu belgelerin söz konusu olayı Ali Galip'in teşebbüsünü ve İstanbul hükümetinin ...bayağlılığını her türlü açıklamadan daha mükemmel bir şekilde ortaya koyacağını zannettiğimden... ...onların olduğu gibi gözden geçirilmesinin yersiz olmadığı görüşümdeyim. Önce Dahiliye Nazırı Adil Bey ile Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'nın ortak imzalarıyla... ...Elazığ Valisi Ali Galip Bey'e verilen 3 Eylül 1919 tarihli talimatı birlikte okuyalım. Bundan sonra Dahiliye Nazırı'nın gönderilecek kuvvet ve sarf edilecek para miktarı ile ilgili olarak... Baba Ali'den çektiği telgrafını görüyoruz. İstanbul kendi tarafından çözülecektir. 906 Elazığ Valisi Galip Beyefendi İlgi 2 Eylül 1919 Sayı 2 Bildirilmiştir. Padişahın hakkındaki yüce buyruğu bugün çıkacaktır. Bu bakımdan kesinlik kazanmıştır. Talimat şudur. Bildiğiniz üzere Erzurum'da Kongre'de altında birkaç kişi toplanarak bir takım kararlar aldılar. Ne toplananların... ...ne de aldıkları kararların bir değeri ve önemi vardır. Ancak bu durumlar ülke çapında bir takım dedikodulara yol açıyor. Avrupa'da pek abartılarak yansıtılıyor. Bundan dolayı da kötü etkiler yaratıyor. Ortada önem verilmeye değer hiçbir kuvvet ve hiçbir olay bulunmadığı halde... ...sırf bu abartma ve kötü etkilerden endişeye düşen İngilizlerin... ...yakında Samsun'a epeyce bir kuvvet çıkaracakları tahmin ediliyor. Hükümetin her yere olduğu gibi size de gönderdiği... Bilinen genelgeye aykırı hareketler devam ederse çıkarılacak yabancı kuvvetlerin Sivas'ı ve oradan daha da ilerleyerek birçok yerleri işgal etmeleri ihtimalden uzak değildir. Bu da memleketin çıkarlarına elbette aykırıdır. Erzurum'da toplanan şahısların yakında Sivas'ta birleşerek yine bir kongre toplamak istedikleri olaylarla ilgili haberleşmelerden anlaşılıyor. Böyle 5-10 kişinin orada toplanmasından hiçbir şey çıkamayacağı hükümetçe bilinmektedir. Ne var ki bunları Avrupa'ya anlatmak mümkün değildir. İşte bunun içindir ki onların orada toplanmasına meydan vermemek gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için her şeyden önce Sivas'ta hükümetin tam olarak güvenini kazanmış ve memleketin iyiliğine olan tebligatı olduğu gibi yerine getirmeye azimli bir vali bulundurmak gerekmektedir. Yüksek şahsınızı onun için oraya gönderiyoruz. Gerçi Sivas'ta kongre toplamak isteyen birkaç kişiye engel olmak o kadar güç bir şey değilse de yüksek dereceli sivil memurlarla komutanların, subayların ve askerlerden bazılarının da bunlarla aynı düşüncede olmaları dolayısıyla hükümetin aldığı tedbirleri ellerinden geldiğince boşa çıkarmaya ve binler şahısları güçleri yettiği kadar korumaya çalışacakları göz önünde bulundurularak güvenilir bir iki yüz kişinin yanınızda bulunması başarı sağlama bakımından uygun görülmektedir. Bundan dolayı daha önce yazdığım gibi buralardaki Kürtlerden güvenilir 150 kadar attığı yanınıza alarak oradan niçin gidildiğini hiç kimseye sezdirmeden Sivas'a hiç kimsenin beklemediği bir zamanda vararak vali ve komutanlığı hemen ele alacak ve sayıları az olmakla birlikte oradaki jandarma ve askeri iyi kullanarak toplantıya meydan vermemiş olacağınız ve orada bulunanlar varsa hemen yakalayıp gözaltında İstanbul'a gönderebileceğiniz açıktır. Böylece kazanılacak hükümet nüfuz ve otoritesi içeride macera peşinde koşanları yıldırarak bir daha bu gibi kötü hareketlerin meydana gelmesini önleyeceği gibi dışarıda da pek iyi bir etki yapacak, yabancıların asker çıkararak oraları işgal etmek konusundaki tasarlardan vazgeçmeleri için hükümetçe yapılacak müracaat ve teşebbüslere sağlam bir dayanak oluşturacaktır. Zaten Sivas halkının bazı tanınmış kimselerinden araştırılarak elde edilen doğru bilgilere göre, Halk bu politikacıların kışkırtmalarından, para toplamak için yaptıkları baskılardan pek nefret etmiş. Bu hareketlerin önlenmesi için hükümete her türlü yardımı hazırdır. Orada derhal jandarmaya yazılacak. İstenildiği kadar asker bulunacağı, bunlara nüfuzu kimseler tarafından özel olarak yardım edileceği haber verilmektedir. Bu şekilde yeteri kadar ve hükümete kuvvetle bağlı jandarma birliği kurulduktan sonra birlikte götüreceğiniz süvarileri hoşnut ederek yerlerine göndeririz. İşte alınacak tedbirler bundan ibarettir. Bunun kolaylıkla ve başarıyla uygulanması sadece son derece gizli hareket etmeye bağlıdır. Sivas'a tayininizden hatta o taraflara gideceğinizden kendi aileniz içinde en çok güvendiğiniz bir tek kimseye bile bahsetmeyiniz. Sivas'a girinceye kadar maksadınızı yanınızdakilere bile sezdirmeyiniz. Bu başarının temel şartıdır. Bu itibarla şimdilik ailenizi herhalde orada bırakarak etraftaki aşiretleri teftiş için 5-10 gün kalacağınızı ailenize ve çevrenizdeki yakınlarınızı anlatarak hemen yola çıkıp bir gün öncesinden Sivas'a ansızın girmeye gayret etmelisiniz. Oraya vardığınızda aşağıdaki telgrafı gereken kimselere gönderip valilik ve komutanlığı ele alarak hemen işe başlamalısınız. Bir yandan da makine başında durumu bakanlığa bildirmelisiniz. Böylece oradaki şartlar belli olur olmaz, size yine makine başında tarafından gereğine uygun tebligat yapılacaktır. Bu şekilde işe başladıktan sonra ne vakit uygun görürseniz ailenizi ve eşyanızı Sivas'a getirtebilirsiniz. Yalnız şimdi orada bulunan Reşit Paşa'nın valilik görevinden alındığı, yerine bir başkasının gönderileceği her nasılsa duyularak kendisi tarafından bakanlığa başvurmuş olduğundan ve adları bilinen kimselerin yakında Sivas'ta toplanmak istedikleri alınan haberlerden anlaşıldığından, Boşuna bir dakika geçirilmeksizin bir an önce hareketle oraya vaktinden önce ulaşmaya gayret etmeniz işin gereği olarak pek önemli ve zaruridir. Bu durum karşısında ne zaman hareket edeceğinizin ve ne kadar zamanda oraya varabileceğinizin bildirilmesi gerekiyor. Sivas'ta ilgililere göstereceğiniz telgraf şudur. Zat-ı ailelerinin Sivas ve komutanlığına tayinleri Meclis-i Bükela, Bakanlar Kurulu kararıyla Padişah Hazretlerinin yüce buyruklarına sunulmuş ve gereği şerefle onaylanmış olduğundan hemen hareketle bu telgrafı Sivas'taki sivil ve askeri memurlardan gerekenlere gösterip vali ve komutanlığı üzerinize alarak göreve başlamanız ve durumu hemen bildirmeniz tebliğ olunur. 3 Eylül 1919 Dahiliye Nazırı Adil Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Ali Galip Bey bu telgrafa karşılık olarak Malatya'dan son defa şu telgrafı veriyor. Çok acele ve gizli. Kendi tarafından çözülecektir. Dahiliye nizaretini. Bu ayın 14. günü yeterince kuvvetle Eşkıya'nın peşine düşüp ve yakalanması için Malatya'dan hareket edecek şekilde gerekli tedbirler alınmıştır. Tanrı'nın yardımıyla çarpışmadan başarılı sonuç alınacağına güven bulursun. Yalnız yazıların cevapları ve gerekleri geciktirilmemelidir. 9 Eylül 1919 Elazığ bariz Bu telgraftan 9-10 Eylül gecesini hükümet dairesinde heyecanlar içinde ve sabaha kadar uykusuz olarak geçiren Ali Galip'in, 9 Eylül'ün 1919 günü henüz kahramanlığının üzerinde ve Tanrı'nın yardımıyla çarpışmada başarıdan pek imikli olduğu anlaşılıyor. Efendiler, bu olaydan ve bu belgelerden haberdar edilen sivil amirlerden Dahiliye Nazırı Adil Bey'e, komutanlardan da Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'ya güvensizlik bildiren telgraflar çekilmesinin uygun olacağı düşünüldü. Halkın dikkati çekildi. Sivas valisi Reşit Paşa'nın telgrafına cevap veren Adil Bey'in şu sözleri ne kadar garip ve şaşırtıcıdır. Adil Bey sözünü ettiğim telgrafı şu cümlelerde bitiriyordu. Elbette halife hazretlerinin yüce buyruklarına uyma gereğini takdir edersiniz. Efendiler, bir tesadüf eseri olarak bu görüşme sırasında ben de telgrafhanede bulmuyorum. Bir aralık dayanamadım. Şu telgrafı yazıp çekilmek üzere memura verdim. Dahiliye Nazırı Adil Bey. Milletin padişahına maruzatta bulunmasına engel oluyorsunuz. Alçaklar, caniler, düşmanlarla millete karşı haince tertiplere girişiyorsunuz. Milletin güç ve iradesini kabul etmekten aciz olduğunuza şüphe etmiyordum. Ancak vatan ve millete karşı haince ve son bir çırpınışla alçakça harekette bulunacağınıza inanmak istemiyordum. Aklınızı başınıza toplayın. Galip Bey ve yardakçıları gibi aptalların verdikleri ahmakçasına ve asılsız sözlere kapılarak ve Mr. Novel gibi milletimiz ve vatanımız için zararlı olan yabancılara vicdanınızı satarak yaptığınız alçaklıkların milletçe sorulacak hesabını göz önünde bulundurunuz. Güvendiğiniz şahısların ve kuvvetin sonunu öğrendiğiniz zaman kendi sonunuzla karşılaştırmayı unutmayınız. Mustafa Kemal. 10-11 Eylül 1919 Bütün komutanlar da gerektiği şekilde müracaatta bulundular. 12 Eylül'e kadar aldığımız raporlardan kaçakların 10-11 Eylül gecesini Raka'da geçirdikleri, 11-12 Eylül gecesinde Raka'nın yarım saat yakınındaki bir köyde bir aşiret reisinin yanında geçireceklerinin anlaşıldığı bildiriliyor. Bu bilgi 20-15 ve 13. Kolorlu komutanlarına bildirildi. 11 Eylül ve 11-12 Eylül'de telgraf başında yapılan haberleşmeler daha Malatya'da kesin emir ve talimat almış olan şahısların zihinlerinin daha henüz bir karışıklık içinde bulunduğunu gösterecek nitelikteydi. Elazığ'dan gelen alay komutanı İlyas Bey, Mutasarrıf Bey'in gönderdiği özel bir adam tarafından Vali Ali Galip ve Mutasarrıf Halil Beylerin bazı şartlarla yerlerine dönmek istedikleri bildirilmiş. Memleketin selameti adına bunların bu şekildeki tekliflerini kabul etmenin uygun olup olmadığı konusundaki emrinizi beklemekte olduğumuz arz olunur demekteydi. 11 Eylül Bunun arkasından İllas Bey, 11-12 Eylül gecesi yine telgraf başına gelen Süvari Alay Komutanı Cemal, Mutasarruf Vekili Tevfik, Topçu Alay Komutanı Münir, Jandarma Yüzbaşısı Faruk, Baytar Binbaşısı Mehmet ve Elazığ'dan gelen Alay Komutanı İllas Beyler adına şunları yazdırdı. Malatya'dan İlyas Bey, güvenilir bir kimse olan jandarma yüzbaşısı Faruk Bey'den biraz önce alınan bilgiler aşağıda verildiği gibidir. Faruk Bey, Kahta ve çevresinde takipte Malatya'ya 5 saat uzaklıktaki Raka köyünde Kürtlerin toplandıklarını, şimdi mutasarrufla arkadaşlarının orada bulunduklarını, Sivere'ye kadar uzanan bölgedeki aşiretlerin birbiri ardınca buraya gelmekte olduklarını, Dersim aşiretlerine varıncaya kadar Kürtlük adına çağrıldıklarını Mutasarrıfın planına uyularak, önce Malatya'ya saldırıp tamamıyla yağmaladıktan sonra, bütün kuvvetleriyle Sivas'a doğru yürüyeceklerini, Malatya'da bulunan Türkleri öldüreceklerini ve süreceklerini, dersimlerinde aynı zamanda Harput'a yürüyeceklerini bildiriyor. Çünkü mutasarrıfın Malatya'dan gitmesi, Kürtlük adına kendilerine karşı büyük bir aşağılama ve hakaret olarak sayılıyormuş. Vali böyle bir yağmaya ve katliama taraftar ve razı olmadığını, ancak bu tasarrufun düşüncesine de engel olamayacağını bildirmiştir. Malatya'ya çarpışarak girdikleri zaman Kürt bayrağı çekileceğini ve yanlarındaki İngiliz binbaşısı da Urfa'da bulunan İngiliz Tümeni'nin hareketi hazır olduğunu bildirmişse de, acıbedir Bedir Ağa'nın bunu kabul etmediği ve aşiretlerin Malatya'nın Kürdistan sayılıp Malatya'da Kürt bayrağı çekilmesinde direndikleri, dün akşam Malatya'ya dönmek isteyen valiyi bırakmadıkları abartılmadan arz olmuyor. Şartları aşağıdadır. 1- Valinin yerine dönmesi 2- Bu tasarrufın eskiden olduğu gibi yerinde kalması 3- Elazığ'dan gelen askerin geri gönderilmesi 4- Vali, yüz silahlı Kürt Malatya'ya girdiği zaman huzuru sağlanması ve Sivas'a doğru yürümesi 5- Aşiretlerden alınan yedi tüfekle bir tabancanın geri verilmesi Efendiler, ertesi günü yani 5 Ekim 1919 tarihinde heyeti temsiliyeye çekilen imzasız telgrafın Cevap olarak Sadrazam tarafından yazıldığı söylendi. Bunu doğrulayan resmi ve imzalı bir yazı olmamakla birlikte, biz böyle küçük bir nokta üzerinde daha fazla durmayı yararlı ve gerekli görmedik. Sadrazam Paşa'ya cevap yazmayı uygun bulduk. 5 Ekim'de yazdığımız uzun karşılığın ana noktalarını özetleyelim. Tekliflerimizin hepsinin benimsenip kabul edilmiş olduğu anlaşıldı dedikten sonra, tarafımızdan söz verilmesi istenen noktalar üzerinde açıklamalar yaptık ve şunları söyledik olağan dışı ve kanunsuz durumları yaratan Ferit Paşa kabinesiydi. Ferit Paşa kabinesi tarafından girişilmiş olan, yasal olmayan iş ve hareketleri doğuran sebeplerin ortadan kaldırılması için, tarafınızdan kesin tedbirler alındığı takdirde, kendiliğinden yok olur. Cemiyetimizin, Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti, bugünkü kabineye söz verip yardımlarda bulunabilmesi için, önce hükümetin milli teşkilatımızı olumlu karşıladığını ve ...açık ve kesin bir dille ifade etmesi gerekir. Aksi takdirde karşılıklı güven ve samimiyetin varlığı şüphelik alacak... ...ve birbirleriyle zıtlaşan davranış ve teşebbüslerin ortaya çıkması ihtimali bulunacaktır. Ali Rıza Paşa'nın imzasız telgrafında, ...memleketimizdeki meşrutiyet idaresi gereğince milli hakimiyetin geçerli olduğu noktasına da... ...gerçekten öyleyse de dağıtılmasından başlayarak meclis mebusanın dört ay içinde toplanması anayasamızın açık hükümlerindeyken bugüne kadar seçmen kütüpleri bile düzenlenmemiştir. Bu davranış Ferit Paşa kabinesinin açıktan açığa meşrutiyete bir darbesi ve anayasaya kesin bir tecavüzü demektir. Ceza kanunun ilgili maddesine göre bir cinayet sayılarak işleyenler hakkında kanun hükümlerinin tam olarak uygulanması, milli hakimiyeti kabul edecek ve kanun hükümlerinin yerine getirilmesini kendi için kanuni bir görev sayacak her yasal hükümetin ilk kutsal görevidir karşılığında bulunduk. Ondan sonra şu teklifleri ileri sürdük. 1- Memlekette sakinlik ve güven olduğunu ve milli davanın tamamıyla haklı ve yasal bulunduğunu resmi bir bildiriyle ilan ederek milletin tümünün birliğine hükümetin de katıldığını gösteriniz. 2- Düşmüş olan hükümetin haince hareketlerine alet olmuş bulunan bir takım yüksek dereceli memurlar vardır. Onları ilgili bulundukları mahkemeye veriniz. Milli mücadeleye karşı çıkan bazı valiler hakkında devlet hizmetinde kullanılmamaları için gereken işlemi yapınız. Milli mücadeleye hizmet ettikleri için görevden alınmış olanları görevlerine iade ediniz. 3- Rütbelerinin geri verilmesi, meclisi millinin onayından geçmemiş bulunan ve tek çalıştırılma nedeni bir takım siyasi düşüncelerden ibaret bulunan emeklileri... ...derhal eski durumlarına döndürünüz. Önemli askeri mevkileri... ...yetenekli ellere teslim ediniz. 4. Eski bakanlardan... ...Ali Kemal ve Adil Beylerle... ...Süleyman Şefik Paşa'nın... ...Meclisi Millinin açılışında... ...Yüce Divan'a verilmek üzere... ...hiçbir yere kaçmalarına meydan verilmemesini... ...Posta ve Telgraf Genel Müdürü... ...Refik Halit Bey'in derhal... ...tutuklanarak ilgili bulunduğu... ...mahkemeye teslimini... ...kanunun dokunulmazlığı... ...ve milli hakların kutsallığı adına isteriz. 5. Milli mücadeleye katılmış... ...veya milli mücadeleyi desteklemiş olanlar aleyhine başlanmış olan... kovuşturma ve baskılara son veriniz. 6. Basını yabancı sansüründen kurtarınız. İşte efendiler... ...özet olarak saydığım bu noktalarla ilgili görüş ve tekliflerden sonra... ...tergrafımızı şöyle bitirdik. Arz edilen noktalara ve ileri sürülen tekliflere... Millet için yeterli, açık ve uygun bir cevap verileceği zamana kadar milli gayelerin gerçekleşmesi için milletçe alınmış olan fiili tedbirlere eskisi gibi devam zorunda kalınacağını, bütün illerden, bağımsız sancaklardan ve onlara bağlı yerlerden aldığımız kararlar üzerine tam bir kesinlikle arz ederiz. İmza, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyeti adına Mustafa Kemal. Efendiler! İstanbul'la haberleşme biter bitmez derhal şu genelgeyle durumu memlekete bildirdim. 5 Ekim 1919 Genelge İstanbul Belediyesi'ne basına. Sadrazam Paşa Hazretleri Erzurum ve Sivas kongrelerindeki temel kararları ve milli teşkilatın gayelerini doğal bulmakla birlikte düşüncelerinde açıklanması gereken bazı noktalar görüldüğünden... Hükümetle milletin gerçek anlamda uzlaşmalarını sağlamak amacıyla ve bütün merkezlerin görüşlerinin özüne dayanılarak verilen cevap ve ileri sürülen teklifler aynen aşağıdaki genelgeyle duyurulur. Gelecek cevap ve ona göre alınacak kararlar derhal duyurulacaktır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti heyeti temsiliyesi adına Mustafa Kemal, Yunus Nadi Bey'e ara buluculuk yaptırılıyor. Efendim. Ali Rıza Paşa kabinesinin iktidar mevkiine geçtiğinin beşinci gününe geldik. Hala anlaşamıyoruz. Memleketin İstanbul'la olan resmi haberleşme ve ilişkileri hala kesilmiş olarak sürüp gidiyor. Sadrazam Paşa Hazretleri tekliflerimize cevap vermiyor ve hiçbir vakit vermemiş olduğunu göreceksiniz. Kabineden hiç kimse bizimle görüşmek istemiyor. Bugün yani 6 Ekim 1919 günü Yunus Madi Bey arkadaşımız... Harbiye Nazırı olan Cemal Paşa'yı daveti üzerine makamında ziyarete gitmiş. Cemal Paşa, Yunus Vadi Bey'e durumdan özellikle hükümetle heyeti temsiliye arasında daha bir anlaşma olmadığından söz etmiş ve anlaşıldığına göre bizi haksız göstermiş, kendilerinin her şeyi kabul ve uygulamaya hazır bulunduklarını anlatmış. Herhalde anlaşmazlık çıkaran ve bunda direnen tarafın heyeti temsiliye olduğunu söylemiş. Öyle anlaşılıyor ki Yunus Nadi Bey'in bizimle olan kişisel dostluğuna dayanarak tarafları uzlaştırmak için arabuluculuk buluculuk yapmasını teklif etmiş olacak. Yunus Nadi Bey bu aracılık teklifini sevinerek kabul etmiş. Yalnız Yunus Nadi Bey'in Cemal Paşa'nın verdiği bilgileri sağlam ve gerçek olarak kabullendiği ve durumu ona göre değerlendirdiği şimdi sözünü edeceğim telgrafın ifadesinden anlaşılmaktaydı. Yunus Radi Bey ile telgraf başında yapılmış olan bu görüşmemiz yeni kabineyle bizi görünüşte de olsa uzlaşmaya yönetme bakımından önemlidir. Bu sebeple izin verirseniz biraz açıklayacağım. Harbiye Nazırı Paşa'nın beni telgraf başına davet ettiğini haber verdiler. Zaten dairemizde bulunan makine başına gittim. İstanbul Harbiye Telgrafhanesi Yunus Radi Bey zatı devletinizle görüşmek istiyor efendim denildikten sonra ''Harbiye telgrafhanesinde makine başında hazırım.'' dedi. ''Hazır olan kimdir?'' dedim. Telgrafçı, ''Yunus Nadi Bey ve yanında Nazır Paşa'nın yaveri Cevat Rıfat Bey vardır efendim.'' ''Nazır Paşa'yı istediler mi yoksa?'' açıklamasında bulundu. ''Kendileriyle şimdi görüşürüz. Yalnız beni telgrafa davet ettikleri zaman Nazır Paşa istiyor.'' demişlerdi. Davet eden Nazır Paşa mıdır yoksa Zat-i Halileri mi? Yunus Nadi Bey, Nazır Paşa'nın izniyle ve yaveri aracılığıyla... Harbiye merkezinden zatı devletlerini aradık. Bu yüzden yanlış anlaşıldı efendim. Ben teşekkür ederim. Buyurun dedim. Bunun üzerine Yunus Radi Bey'in sözleri alınmaya başlandı. Yunus Radi Bey düşüncelerine şöyle bir giriş yaptı. Milli iradenin millet hakimiyetini etkili kılmasının olumlu bir sonucu olarak meydana gelen değişiklik üzerine burada kurulan hükümetle milli teşkilat arasında uyumlu bir birliğin sağlanmasının gecikmeyeceğine hükmetmiştim. Yaptığım soruşturmadan sonra daha bir iki noktada anlaşmazlık bulunduğunu anladım. Bu uyumun kurulmasındaki gecikme içte ve dışta iyi olmayacağı için bazı konuları bildirmeyi bir görev saydım. Ondan sonra şimdi özetleyeceğim noktalarla ilgili bilgi ve düşüncelerini ilk konu olarak belirtiler. 1- Ferit Paşa kabinesinde bulunmuş olan bazı şahısların bu kabinede yer aldıkları için kötü gözle görülmelerinin doğru olmadığını, Havuk Paşa yani Ahmet Abuk Paşa'nın Ferit Paşa kabinesinin düşmesinde rol oynadığını, iki, Rıza Paşa hükümetinin bir geçiş devresi hükümeti olduğunu, süresinin Meclis-i Mebusan seçiminin sonuna kadar devam edebileceğini, üç, bugünkü hükümetin milli gaye ve isteklerinin hepsini yerinde bulma ve olumlu bir sonuca ulaşmasına da çalışma konusunda en ufak şüpheye yer vermemekte olduğunu belirttiler ve, dört, özellikle Cemal ve Abuk Paşa gibi kimselerin, hükümette milli davanın birer temsilcisi ve kefili gibi kabul edilmelerinde kararsızlığa yer yoktur hükmünü verdiler. İkinci konu olarak da Yunus Nadi Bey, şahıslarla ilgili noktaya dokundular. Bunda bizimle tamamen aynı duyguda olmakla birlikte, biraz ılımlı olma tavsiyesine cesaret edeceğim dedi ve görüşünü, milli barışının uyandırdığı iyi etkilerin, bazılarında intikamcılıkla yorumlanarak, ...lekelenmekten korunmanın önemli olduğu şeklinde belirtti. Yunus Nadi Bey, bugünkü hükümet üyeleriyle yaptığım temaslardan... ...hükümetin, milli teşkilatın isteklerinin yerine getirilmesinde... ...kararlı olduğu anlaşılıyor dedikten sonra... ...şu bilgiyi verdi. Harbiye Nazırı Cemal Paşa, bugün yayınlanacak bildiride... ...bu noktanın aslında yeterince açıklanmış olduğunu... ...ancak bildiri hükümetin ağzından resmi bir dille yazılmış olduğuna göre... ...her yön dikkate alınarak araya sıkıştırılmış göstermelik... ...birkaç kelimeye önem verilmemesi gerektiğini söyledi. Yunus Vadi Bey, yeni sadrazamla hükümetinin... ...her türlü yanlış anlaşılmayı gidermek için... ...Milli Teşkilat'ın ileri gelenlerinin göstereceği bir heyetle... ...doğrudan doğruya temas kurma konusundaki samimi isteğini bildirdikten sonra... ...bütün düşüncelerini şu cümleyle özetledi. Bugün bendenizin en gerekli saydığım husus... ...bunalımın sona ermesi... ...ve karışık bir durumda sürüp gitmemesinden ibarettir. Efendiler, Yunus Fadi Bey verdiğim bilgiler ve yaptığım açıklamalardan gerçek durumu anladı. Bizimle haberleşmenin devamına gerek görmedi. Aksine yeni hükümeti ve özellikle Cemal Paşa'yı uyarmaya çalışmış. Gerçekten açıklayacağım üzere, görünüşte de olsa bir anlaşma durumu ve manzarası ortaya çıktı. Efendiler, 6 Ekim 1919 günü de geçti. Biz eldeki tedbirlerin önemli ve dikkatle yürütülmesi gereğini bir genelgeyle emrettik. Cemal Paşa, kabine adına milli iradeye aykırı hareketlerden kaçınılacağına söz veriyor. Efendiler, Yunus Nadib Bey ile haberleşmemizin ertesi günü nihayet sadrazamdan cevap değil, fakat Cemal Paşa'dan şu telgrafı aldık. 7 Ekim 1919 Harbiye, saat 120 Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nde Şimdiye kadar yapılan haberleşmelerin özeti. 1. Kabine sizinle aynı düşüncededir, Milli iradenin hakimiyetini kabul eder. Ancak bir öc alma kabinesi olmaktan çekinir. Suçluların cezalandırılmasını kanuni yollarla yerine getirmeyi de uygun buluyor. 2. Zarara uğramış valilerin uğradıkları haksızlıklara son verip durumlarını düzeltmeyi, yeterli olanlarını seçip özellikle atamayı ordunun şeref ve disiplinini de geri vermeyi tamamen üstlenir. 3- Devlet, dışarı karşı şeref ve aisiyetini yeniden kazanabilmek için, milli iradeye ve heyeti temsiliyeye dayanacaktır. 4- Heyeti temsiliyenin bir temsilcisi olarak, bütün içtenliğimle ve saygılı bir duyguyla arz ediyorum ki, kabine, heyeti temsiliyenin hem dışa hem de içe karşı hakim oluyor anlamını vermeksizin, Kendine yardımcı durumda kalmasını ister ve bu büyük gücün yararını takdir eder. Her şeyden önce telgrafın karşılıklı olarak ve serbestçe çekilmesini, yerinde bırakılacak veya yeniden tayin edilecek vali ve komutanların hareket edebilmesini, özellikle kabul edilen yeni milletvekilleri seçimi kanununun her yere dağıtılarak duyurulabilmesini pek yararlı görür. 5- Milli iradeye aykırı davranışlardan kaçınılacağına söz verirsem, geriye yalnız ayrıntılarının şekil ve zamanı kalır ki, bunun da pek kolay olabileceğine inancım vardır. Vatanın kurtarılmasına hedef alan gayenin gerçekleşmesine hemen el birliğiyle çalışabilmek için ayrıntılar üzerinde ısrar edilmemesini, zatı devletlerinin yardımlarını bekler, pek rica eder, saygıdeğer arkadaşların hepsine de saygılarımı sürelim. Harbiye Nazırı Cemal bu hemen olumlu ve samimi olan şu cevabımızı verdik. 7 Ekim 1919 Şifre Sivas, Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretleri'ne İlgi Zatı devletlerinin telgrafta belirttikleri hususlara madde madde sırayla aşağıdaki cevap verilir. 1. Kabinenin bizimle tam bir birlik ve beraberlik içinde milli iradenin hakimiyeti ilkesini kabul buyurmasına millet adına teşekkürlerimizi sunarız. Kabinenin, heyeti temsiliyenin ve bütün milli teşkilatımızın öcalıcılıkla lekelenmesi bizce de son derece sakınılacak ve çekinilecek bir konudur. Bu noktada ve suçluların kanuni yollarla cezalandırılmaları gereğinde de kabineyle bir görüş birliği içindeyiz. 2. İki, ikinci maddede yazılanlar için de özellikle teşekkür ederiz. Bundan önce belirtilmiş olan konularda bu noktanın üzerinde durulmasının sebebi şuydu. Milli davaya ve milli mücadeleye karşı tutumlarından dolayı millet tarafından reddedilen bazı vali ve komutanlar şekle uyma düşüncesiyle geçici bir süre içinde olsa görevlerine geri döndürüldükleri takdirde gittikleri yerlerde kabullerine imkan görülmediğinden hükümet otoritesine karşı saygısızlık doğabilir endişesiydi. 3. Üç, üçüncü madde özellikle şükranla karşılanmaya değer. İnşallah birlik ve beraberlik içinde vatan ve milletimizin kurtuluş ve mutluluğunu sağlamamız kısmet olur. 4. Tam bir içtenlikle ve büyük bir güvenceyle bildiririz ki, kabinenin gösterdiği ciddiyet ve samimiyete karşılık, heyeti temsiliye ne içeriye ne de dışarıya karşı hiçbir vakit bir hakim olma durumu almayacak, aksine tam bir görüş birliğiyle kabul buyurulan esaslar çerçevesinde, hükümetin güç ve otoritesini arttırıp sağlamlaştırmayı, Vatan ve milletin selameti için görev sayacaktır. Bu konuda asla şüphe ve tereddüt buyrulmamasını arz ve rica ederiz. Özellikle zat-ı devletlerinin tüzüğümüzün 8. maddesi gereğince doğrudan doğruya heyeti temsiliyemiz üyesi sıfatıyla kabinede temsili olarak bulunmaları, her iki tarafın da işlerinde ve kararlarında anlaşmaya varmaları bakımından bir güvence sağlayacağı için sevindiricidir. Artık kabine ile milli teşkilatımız arasında her noktada görüş birliği ve uzlaşmaya varıldığı anlaşıldığına göre elbette haberleşme konusundaki kayıtlar da kaldırılacaktır. Ancak heyeti temsiliye bütün Anadolu ve Rumeli'deki teşkilat merkezleriyle bağlantısını devam ettirmek zorunda olduğundan özel telgraflar şeklinde yapılmakta olan telgraf haberleşmelerimizin eskiden olduğu gibi devamına izin verilmesini özellikle isteriz. Burada şunu arz edelim ki hükümet emirlerini tebliğe başladığı dakikada hiçbir tarafta herhangi bir engelle karşılaşmamak ve en küçük bir otorite sarsılmasına uğramamak gerektiğinden bu hususun sağlanması ve heyeti temsiliye tarafından gerekenlere gerekli tebligatın yapılabilmesi için 48 saat kadar zaman bırakılmasını rica ederiz. Heyeti temsiliye tarafından yapılacak tebligata esas olmak ve millete güven vermek üzere yayınlanmasını rica ettiğimiz kabine bildirisinin ...gizli olarak yayınlanmadan önce bir örneğinin heyetimize verilmesini özellikle isteriz. Çünkü bu bildiride bir kelimenin bile milletçe yanlış anlamaların devamına yol açabileceğini... ...ve heyet temsiliyi de millete karşı pek güç bir durumda bırakabileceğini bütün samimiyetimizle bildiririz. heyet temsiliye tarafından zat-ı şahaneye takdim edilecek bir teşekkür yazısıyla millete yapılacak tebliğ örneğini gerekli yerlere göndermeden önce... Zartı devletlerine şimdi arz edeceğiz ve bunların metnine dair kabinece ileri sürülecek düşünceler saygıyla dikkate alınacaktır. Yeni milletvekilleri seçimi kanunu üzerindeki görüşümüzü daha sonra arz etmek üzere söz konusu kanunun görüşle hazırlanmış olduğunu lütfen bildirmenizi rica ederiz. 5. Temel noktalarda tam bir uzlaşma doğduktan sonra Zartı devletleriyle saygıdeğer arkadaşlarınızın samimiyetlerinden şüphe edilemeyeceğinden konunun ayrıntıları üzerinde kendiliğinden görüş birliğine varılabileceği doğaldır. Bendenizin ve bütün çalışma arkadaşlarımın en büyük saygı ve samimiyetlerimizle, Zatı devletinizin ve içinde bulunduğunuz kabinenin başarıya ulaşmasına ve bu sayede vatanın kurtarılmasına de falan gayenin bir an önce gerçekleşmesine, bütün varlığımızla çalışacağımıza emniyet buyurmanızı, arz ve burada hazır olan bütün arkadaşlarımın selam ve saygılarını sunarım. Mustafa Kemal, Cemal Paşa bu telgrafımıza o gece cevap verdi. Bunda bildirinin hemen yayınlanmasının zaruri olduğu ancak gerekli noktalara dikkat edildiğini bildiriyordu. Biz de aynı gece nezaket gereği olmak üzere cevap verdik. Fakat efendiler hükümetin bildirisini yayınlamadan önce bize göstermek istemediği anlaşılınca biz de millete olan bildirimizi hükümete danışmadan yayınladık. Padişahı olan telgrafı da aynı şekilde çektik. Efendiler, 7 Ekim 1919 tarihini taşıyan bildirimiz, milleti tutulan yolun isabetli ve başarılı olduğu, bu yolda milli birliği koruyarak bugüne kadar olduğu gibi devam edilmesi konusunda, dolayısıyla aydınlatmaya, uyarmaya ve milletin manevi gücünü kuvvetlendirmeye yardımcı olmak maksatlarını dile getirmekteydi. Kazım Karabekir Paşa'nın, benim hükümetin işlerine karışmam konusundaki düşüncesi. Efendiler, İçinde bulunduğumuz günlere ait olaylara ve konulara dokunmuşken burada küçük bir noktayı daha açıklamama izninizi rica edeceğim. Kazım Karavekir Paşa'dan gelen 8 Ekim 1919 tarihli bir telgrafta şöyle bir görüş ileri sürülüyordu. Heyeti temsil eden yüksek şahsiyetleriyle Rauf Beyefendinin ve bu gibi önemli şahsiyetlerin milletvekili olduktan sonra da hiçbir şekilde hükümete karışmayarak meclisteki grubun başında daima söz sahibi olarak bulunulmasını, kabinenin şekli ve kuruluş tarzı, üyelerinin değer ve kişiliği ne olursa olsun, meclisi milli içinde hep denetleyici bir konumda kalınmasını, başarının önemli şartı ve uygulanması zaruri bir karar sayarım. Bir davanın ve bir grubun en yüksek ve güçlü tanınmış şahsiyetleri, kendi yetki çerçevelerini aşıp da hükümet işine karışınca, Meclisi milli daima zayıf kalmış ve akımlar karşısında ya sürüklenmiş yahut da parçalanmıştır. Vatan ve milletin bir bütün olarak kurtuluşunun şiddetle söz konusu olduğu bu devrede, arz ettiğim bu hususlar üzerinde kesin bir karara varmanızı derin saygılarımla istirham ederim. Efendim, gerçekten de Erzurum'da bulunduğum zamanlarda, Kazım Karabekir Paşa, karşılıklı olarak yaptığımız konuşmalarda da, Buna benzer görüşler ileri sürmüştür. Benim ileri sürdüğüm görüşler de aşağı yukarı şöyleydi. Her şeyden önce memlekette milletin varlık ve iradesini ortaya koymak ve bunu sarsılmaz bir şekilde milli mecliste temsil etmek gerekir. Bu da memlekette milli bir ülke etrafında kuvvetli bir teşkilat kurmak ve mecliste bu teşkilata dayalı bir grup bulundurmakla mümkündür. En güçlü şahsiyetlerin gayesi bu olmalıdır. Oysa şimdiye kadar görüldüğü üzere Asıl olan bu noktaya önem verilmeksizin kendilerinde az çok liyakat görenler hemen hükümete geçmek heves ve hırsına kapılıyorlar. Bu gibi insanlar mecliste kendilerine dayanak olarak milli teşkilata bağlı güçlü bir grup oluşturamayınca geride yalnız saltanat ve hilafet makamı kalıyor. Bu yüzden milli meclisler milli şeref ve gücü temsil edemiyor. Milli istekler ortaya konamıyor ve gerekleri yerine getirilemiyor. Bu bakımdan bizim için başta gelen en önemli ilke, önce memlekette milli teşkilatı kurmak, sonra da bu teşkilattan kuvvet alan bir grubun başında mecliste çalışmak olmalıdır. Hükümet kurmaya veya kurulacak herhangi bir hükümete girmeye kalkışmak da yarar yoktur. Çünkü bu nitelikte bir hükümet, vatana ve millete hiçbir esaslı hizmet veremeden hemen düşmeye yahut da padişaha dayanarak Meclise karşı ve dolayısıyla da millete karşı düşen bir durum almaya mecbur olacaktır Böyle olunca da birincisinde istikrarsızlık gibi büyük bir sakınca sürüp gidecek ikincisinde de milli hakimiyetin yavaş yavaş yok derecesine getirilmesine hizmet edilmiş olacaktır Nitekim sizlerce bilindiği ve fiili olarak da görüldüğü üzere Biz memlekette önce milli teşkilat kurduk sonra meclisi topladık Önce meclis hükümeti kurduk, ondan sonra da cumhuriyet hükümetini teşkil ettik. Bundan başka fırsat düştükçe kabineye girilmeyeceği, yüksek makam ve memuriyetler kabul edilmeyeceği ve aslında büyük ve milli gayeden başka hiçbir maksadın peşinde olmadığımız ve faaliyetimizin en büyük kısmının şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da Kuvayi Milliye'nin bir denge unsuru olarak kalmasına çalışmaktan ibaret bulunduğu noktalarında, millete karşı demeç ve bildirilerimiz vardı. Kazım Karabekir Paşa telgrafında Erzurum'daki görüşlerimi ve bu görüşe bağlı olarak yayınlanan bildirilerimizi hatırlatarak takdirlerini ifade ettikten sonra ''Ancak bu güzel azim ve kararın şimdiye kadar bizde yapılmış denemeleri ve bunların verdiği sonuçları göz önünde bulundurularak daha geniş çaplı olmasını düşündüğümü de özellikle arz ederim.'' diyorlardı. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa'nın bu görüş ve teklifi sonunda söyledikleri gibi vatan ve milletin kurtuluşunun söz konusu olduğu bir devirde ve benim de açıkladığım üzere daha memlekette hiçbir teşkilata ve milli güce güvenir ülkü sahibi bir grup varlığını ispat edememişken her ne şekilde olursa olsun hükümet kurmaya veya kurulacak hükümete girmeye heves etmek elbette doğru olmazdı. Böyle bir davranışı memleket ve millet yararına hizmet gayesinden çok şahsi hırs ve menfaate yahut da hiç olmazsa bilgisizliğe vermekte kanaatimce asla isabetsizlik yoktur. Ancak efendiler, Karabekir Paşa'nın dediği gibi kabinenin ne şekilde ve nasıl kurulacağı, üyelerinin değer ve kişiliği ne olursa olsun, mecliste şekil bulmuş siyasi bir grubun ön planda gelen şahsiyetlerinin, meclis içinde sürekli olarak söz sahibi ve denetleyici bir konumda kalması, en önemli başarı şartı ve uygulanması zaruri bir karar sayılamaz. Gerçekten de milli hakimiyet ilkesine bağlı olarak idare edilen medeni devletlerde. Kabul edilmiş olan ve fiilen yürürlükte olan kural, milletin genel eğilimlerini en yüksek düzeyde temsil eden ve bu eğilimlerin bağlı bulunduğu yararları en yüksek kudret ve yetkiyle gerçekleştirilebilecek siyasi grubun devlet işlerini üzerine alması ve bunun sorumluluğunu en yüksek liderinin omuzlarına yüklemesi ilkesinden ibarettir. Zaten bu şartları taşımayan bir hükümet görev yapamaz. Hükümetin kuvvetli grup üyeleri arasından ve fakat birinci derecede olmayanlarından zayıf bir hükümet kurmak, onu partinin birinci derecedeki liderlerinin direktif ve tavsiyeleriyle yürütmeye kalkışmak düşüncesi elbette doğru değildir. Bunun feci sonuçları özellikle Osmanlı Devleti'nin son günlerinde görülmüştür. İddiat ve teraki liderlerinin elinde oyuncak olan sadrazamlardan ve onların hükümetlerinden millete gelen zararlar sayılamayacak kadar çok değil midir? Mecliste hakim olan partinin hükümetin kurulmasını muhalif ve azınlıkta bulunan bir partiye bırakmasıysa asla söz konusu olamaz. Kural ve yöntemlere göre milletin çoğunluğunu temsil eden, programı belli olan parti, hükümeti kurma sorumluluğunu üzerine alır, memlekette kendi gaye ve ilkelerini uygular. Kazım Karabekir Paşa'nın kendi de hükümet işlerine karışmak istiyor. Zaten herkesçe bilinen ve o yolda hareket edilmekte olan bir gerçeği, burada açıklamaktan maksadım... Vatanseverlik, ahlak üstünlüğü, olgunluk ve buna benzer bir takım seçkin vasıflar gereğiymiş gibi gösterilmek istenen safsatalara karşı, milletin ve gelecek kuşakların dikkatli ve uyanık bulunmalarını sağlamaktır. Bu düşüncelerine vesile teşkil etmiş olan Kazım Karabekir Paşa'nın da bu noktada genellikle benimle aynı düşünce ve görüşte bulunduğuna asla şüphem yoktur. Çünkü Kazım Karabekir Paşa'nın maksadı, elbette yalnız benim veya heyeti de bulunan, bazı arkadaşların hükümet kurmamasını veyahut hükümete girmemesini hedef almak değildi. Kazım Karabekir Paşa, bu konuyla ilgili telgrafında, Rauf Bey'in ve benim adımı söylerken, bu gibi ön plandaki şahsiyetler demiş olduğuna ve kendini aynı safta gördüğü doğal bulunduğuna göre, elbette kendilerinin de prensiplerinin dışında kalamayacağı belliydi. Oysa Kazım Karabekir Paşa, hatıramda yanılmıyorsam, milletvekili olarak mecliste çalıştığı sırada, bir durumun gereği olarak yeni bir kabine kurulması söz konusu oldu. Ben bu hususta görüşmek üzere Fethi Bey, Fevzi Paşa, Fuat Paşa, Kazım Paşa, Ali Bey, Celal Bey, İhsan Bey ve hükümetteki arkadaşlarla daha başka 15 arkadaşı ve bu arada Kazım Karabekir Paşa'yı Çankaya'ya davet etmiştim. Kazım Karabekir Paşa bana gelmeden önce mecliste o tarihte parti genel sekreteri olan Recep Bey'in yanına giderek kendini davet ettiğimi ve büyük bir ihtimalle hükümet başkanlığını teklif edeceğimi söyledikten sonra, şimdiden kendinin durum hakkında aydınlanmasına yardım edecek bilgileri varsa bildirilmesini söylemiştir. Kazım Paşa'nın Çankaya'da toplantı ve görüşme sırasındaki tutumu da orada hazır bulunanlar tarafından anlamlı görülmüştü. Kazım Karabekir Paşa görüşme sırasında bu şekilde de millete hizmetten çekinmediğini pek haklı ve yerinde olarak ifade etmişti. ...görüşmeler bir noktaya saplandı. Hükümet Başkanı Fethi Bey mi... ...Karabekir Paşa mı olsun? Bu nokta üzerinde tartışılırken... ...Kazım Karabekir Paşa... ...bana 8 Ekim 1919 tarihinde... ...tavsiye ettiği gibi... ...kabinenin şekli ve kuruluş tarzı... ...üyelerinin değer ve kişilikleri... ...ne olursa olsun... ...Milli Meclis içinde daima söz sahibi... ...ve denetleyici olarak kalmayı... ...uygulanması zaruri bir karar saydığını söylemedi. Aksine... Durumu hükümet kurmaya yetkili kılınmasını bekler nitelikte görülüyordu. Oysa daha vatan ve milletin tam olarak kurtuluşunun söz konusu olduğu devrin korkunç ve karanlık bir safhasını daha yaşıyorduk. Görüşmeyi sonuca bağlamadım. Ara verdiğim bir sırada Ferizi Paşa Hazretlerini bahçeye götürdüm. Kendinin Fethi Bey ve Kazım Karabekir Paşalardan birini hükümet başkanlığını seçmekte hakem olmasını rica ettim. Fakat ikisini de aynı zamanda çağırıp Konunun şahsi ve basit bir konu olmadığını, sorumluluğun vatanla ilgili ve büyük olduğunu belirttikten sonra, açıktan açığa kendilerine bu görevi hangisinin daha iyi yapabileceklerini vicdanlarına başvurarak bizzat söylemeleri isteğinde bulunacaktı. Yeniden toplandık. Hükümeti ya Fethi Bey yahut da Karabekir Paşa kuracaktır. Görüşmelerin sonucundan bunu anlıyorum. Konunun çözüme bağlanmasında Fevzi Paşa Hazretlerini hakem yapalım dedim. Kabul edildi. Mareşal, Fethi Bey'i ve Karabekir Paşa'yı aldı. Bahçeye çıktılar. Belirttiğim şekilde hareket edilmiş. Fethi Bey, ben daha iyi yaparım demiş. Mareşal de bu kanada bulunmuş ve Fethi Bey seçilmiştir. Böylece Karabekir Paşa'nın hükümeti kurmakla görevlendirilmesine yardımcı olması fırsatı ortadan kalkmış bulundu. Padişah köleliğiyle elde edilen iktidar makamı, iktidarsızlık örneğidir. Efendiler, Ali Rıza Paşa kabinesiyle başladığımız temas noktasına gelelim. Arz etmiştim ki hükümet bize bildirisini yayınlamadan önce vermediği için, biz de millete yapacağımız bildiriyi hükümetin görüşünü almaya gerek duymadan yayınlamıştık. Bunun üzerine hükümet, Cemal Paşa vasıtasıyla daha dört maddenin çeşitli yollarla yayınlanmasını gerekli bulmakta olduğunu 9 Ekim'de bildirdi. Bu maddeler şunlardı. 1. İptihatçılarla bir ilişkinin bulunmadığı. 2. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na karışmasının doğru olmadığı. Buna sebep olanlar aleyhinde adları da açıklanarak bazı yayınlar yapılması ve haklarında kanuni kovuşturma açılarak cezalandırılmaları. 3. Bütün savaş suçlularının kanuni cezadan kurtulamayacakları. 4. Seçimlerin serbestçe yapılacağı. Cemal Paşa bu maddeleri saydıktan sonra bunların açık bir şekilde belirtilerek yayınlanmasının içeride ve dışarıda bir takım yanlış anlamaların önüne geçeceğini ileri sürerek... ...ve memleketin yüksek çıkarlarının... ...bir gereği olarak... ...özellikle olumlu karşılanmasını rica ediyordu. Efendiler... ...Ali Rıza Paşa kabinesinin... ...ne kadar cılız düştüğünü... ...ve gerçeği kavramaktaki görüş kıtlığını anlamak için... ...bu maddeler sanki birer ölçüdür. Devletin... ...içine düştüğü felaket uçurumun... ...derinlik ve dehşetini görmekten... ...aciz olan zavallılar... ...elbette ciddi ve gerçek çareyi görmemek için... ...gözlerini yumarlar. Çünkü... O ciddi ve gerçek çare kendilerini daha çok dehşete düşürür. Akıl ve kavrayışlarındaki kısırlık, tabiat ve ahlaklarındaki zayıflık ve soysuzlaşma gereği böyledirler. Çoktandır köle olduğuna şüphe kalmamış olması gereken, padişah ve halifenin köleliğiyle elde edilebilecek iktidar makamının, iktidarsızlığa örnek olması tabii değil miydi? Ferit Paşa'nın yerine gelen Ali Rıza Paşa ile, bir kısmı bundan önceki kabinede görev almış bulunan yeni çalışma arkadaşları Ferit Paşa'nın bırakmış olduğu noktadan başlayarak onun sonuçlandıramadığı düşman emellerini takip ve sonuçlandırmaya çalışmaktan başka zaten ne yapabilecekti? Bu bizce açık olarak biliniyordu. Fakat tahmin ve takdir buyrulacak birçok düşünce ve sebeplerle hazımlı ve sabırlı davranmaktan başka çıkar yol yoktu. Damat Şerif Paşa milleti zehirliyor. Efendim. Yeni kabine içinde yer alan ve heyeti temsiliyemizin elçisi durumunda olan Cemal Paşa ile yapılan ve yapılmakta olan haberleşmelerimiz, yüce topluluğunuza dahiliye nezareti makamını tutan damat Mehmet Şerif Paşa'dan söz etmemi geciktirdi. Biz yeni kabineyle ile uzlaşma yolu ararken Şerif Paşa çoktan milleti zehirlemeye başlamış bulunuyordu. Nezarete geçtiğini bildiren 2 Ekim tarihli genelgesinin metni hatırlanırsa orada şu cümlelere rastlanır. Vatandaşların tam bir uyum ve birlik içinde bulunmaları devletin gerçek çıkarlarının bir gereği olduğu halde bir süredir memlekette bozgunculuk ve bölücülük belirtilerinin görülmesi, güçlüklerin bir kat daha artmasına yol açacağından pek çok üzüntü vericidir. Başarı, hükümetin gösterdiği yolda gitmekle ve memleket çıkarlarını ilgilendiren konularda zararlı davranışlardan kaçınmakla elde edileceğinden hemen merkezlere ve merkeze bağlı olan yerlere bu yolda tavsiyelerde bulununuz. Efendiler! Damat Ferit Paşa'dan daha akıllı olduğu söylenen Damat Şerif Paşa pek acemice işe başlamış oluyor. O tarihlerde İstanbul'da bizi asi, anarşist, simple soldat, basit asker sayan bazı romancılar gibi Damat Paşa da bizi ancak ahmakları aldatabilecek kendi kısa aklınca gafil ve anlayışsız sanıyordu galiba. Oysa biz Nazır Paşa'nın alçakça niyetini hemen anlamış ve daha uyanık bir durum almış bulunuyoruz. Şerif Paşa, bizim tutum ve gidişimizi Ferit Paşa kabilesini düşünmek için milletçe yapılan teşebbüsleri memlekette bozgunculuk ve bölücülük belirtileri olarak gösteriyor ve pek çok esef ediyor. Bir de efendiler, hükümetin dahiliye nazırı Mehmet Şerif imzasıyla yayınlanan duyurusunun birkaç noktasına hep birlikte göz gezdirelim. Bugünkü kabine tam bir uyum içindedir. Çok doğrudur. Bu durum bütün çıplaklığıyla kendini gösterecektir. Temel konularda görüş birliği içindedir. Hiçbir partiye bağlı değildir. Çeşitli siyasi grupların hiçbirine de eğilimi yoktur. Hepsinden manevi destek bekliyor. Bu cümlelerden çıkan anlam açıktır. Hükümet, milli teşkilat ve onu idare eden heyeti temsiliyle beraber geliyor. Hatta ona karşı bir eğilimi bile yoktur. İtilaf ve Hürriyet Partisi'nden, Buhipler Cemiyeti'nden, Kızıl Hançerlilerden, Nigah ve mevcut öteki derneklerden ne kadar destek bekliyorsa... Bizden de ancak o kadar. Cemal Paşa vasıtasıyla bizi oyalama ve aldatma gayesiyle çekilen telgraflarda yazılanlar hep yalandır. Sonra efendiler şu cümleyi okuyalım. Memleket kaderinin milletin vekilleri aracılığıyla belirlenmesi başlıca emelimizdir. Bundan çıkan anlam da şudur. Sivas'ta birkaç kişi toplanmış, millet adına söz söylüyor. Milletin kaderiyle ilgileniyor. Heyeti temsiliye diye bir de ünvan takınarak üstlerine vazife olmadığı halde, ...millet ve memleketin işlerine karışıyorlar. Bunların sözünü dinlemeyiniz. Çünkü bunlar milletin vekilleri değildir. Hükümet bu bildirde barış konusundaki görüşünde... ...şöyle açıklıyor. Wilson prensiplerinden hakkıyla yararlanılarak... ...Osmanlı Devleti'nin bir bütün halinde... ...ve padişahın etrafında toplanmış... ...bağımsız bir devlet olarak yaşamasını sağlayıcı... ...hiçbir teşebbüsten geri durulmayacaktır. Yeni kabine bu görüşlerinde başarıya ulaşacaklarını belirtmek üzere şu delili ile sürüyor. Zaten büyük devletlerin adalet duygularıyla gerçekten gittikçe açıklık kazanmakta olan Avrupa ve Amerikan kamuoyunun ölçülü davranma isteği bu konuda güven verici olmaktadır. Efendiler, bütün bu düşünceler Ferit Paşa kabinesinin padişah ağzından yayınladığı bildiride yazılanların harfi harfine aynı değil mi? Bu türlü bildiriler yayınlamaktan maksat milleti aldatmak ve miskinliğe sürüklemek değil midir? Hangi adaletten söz ediliyor? Hangi ölçülü davranma isteğinden dem vuruluyordu? Bunların asılları var mıydı? Memleketin hükümet merkezinden başlayarak yabancılar tarafından her yerde yapıla gelenler gerçekten bunun aksini ispat edecek fiili ve apaçık deliller değil miydi? Gerçekte Wilson prensipleriyle birlikte sahneden çekilmiş ve Osmanlı ülkesine ait toprakların Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, İzmir'de, Adana'da, ...ve her yerde işgalle seyirci bulunmuyor muydu? Bu kadar kesin yıkılış belirtileri karşısında... ...aklı, kavrayışı, vicdanı olan adamların... ...kendi kendilerini aldatmalarına ihtimal verilir mi? Bu gibi adamlar aslında kendilerini aldatacak kadar budala olurlarsa... ...onların memleket kaderini elde tutmalarına... ...aklı eren ve korkunç gerçeği görenler katlanabilirler mi? Eğer bu adamlar gerçeği biliyorlar ve kendilerini aldatmıyorlarsa... Milleti kandırarak bir koyun sürüsü halinde düşmanın pençesine teslim etmek için canla başla çalışmalarına ne anlam verilebilir? Bütün bu noktalar göz önünde bulundurularak verilecek hükmü kamuoyuna bırakırım. Tek kusurumuz, Efendiler, hükümetin bildirisinin anlamsızlığına ve taşıdığı düşüncelerin sakatlığına rağmen, biz heyeti temsiliye adına aynı tarihte 7 Ekim günü yeni kabineyi destekleme kararı veriyoruz. Yeni hükümetle milli dava arasında tam bir uzlaşma meydana geldiğini millete müjdeliyoruz. Her yerde hükümet işlerine asla karışılmamasını sağlayarak hükümetin kuvvetini arttıracak ve işlerini kolaylaştıracak tedbirler alıyoruz. İçeride ve dışarıda tam bir birlik olduğunu fiilen ispat edecek bir durum oluyoruz. Özet olarak, memleketin kurtuluşunu sağlayabilmek için dürüstlük ve içtenlikle düşünenlerin akıl ve vicdan bakımından yapmaya mecbur oldukları akla gelebilecek her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Milletvekillerinin bir an önce seçilmesini sağlamak için teşvik ve tavsiyelerde bulunuyoruz. Yalnız bir şey yapmıyoruz. Milli teşkilatı dağıtmıyoruz. Tek kabahatimiz budur. Damat Ferit Paşa'dan sonra diğer bir damat paşanın etrafında sadrazam diye, nazır diye toplanmış bir takım kuş beyinleri alçak bir padişahın alçakça düşüncelerini kolaylıkla uygulayabilsin diye serbest bırakmayacağımızı hissettiriyoruz. Temsilcimiz Cemal Paşa, kabine hakkında bizim olumlu kanaatimizi alabilmek ve güvenimizi kazanabilmek için her çareye başvurmaktan geri durmuyor. Ahmet İzzet Paşa'ya da kabineyi öldürerek varlığımızın silinmesi gereğine dair öğütler verdiriyordu. Ahmet İzzet Paşa'nın öğütleri. Gerçekten de Ahmet İzzet Paşa'nın şifre içinde kalan imzasıyla, Cemal Paşa'dan 7-8 Ekim 1919 tarihli şöyle bir telgraf almıştı. 7-8 Ekim 1919 Harbiye 7-8 Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini Yeni kabinede çoğunlukla olan eski ve yakın arkadaşlarımı ziyaret ederek durumun ne merkezde olduğu konusunda bir sohbet görüşmesi yapmıştım. Öğrendiğim bazı durumlar üzerine millet ve memleketin hayati çıkarlarını düşünerek ve aramızda öteden beri süregelen dostça ilişkilere, askerlikten gelen kardeşçe duygulara güvenerek aşağıdaki düşünceleri hemen belirtmek istiyorum. Birkaç aydan beri memleketin uğradığı istila ve yok olma tehlikesinin önüne geçebilmek için şimdiye kadar Kuvayi Milliye'nin ve milli mücadelenin yaptığı yararlı etkiler herkesçe kabul edilmiştir. Yalnız bu hizmetin sonuçlarını alabilmenin bundan sonra bilgi ve görüş sahibi kanunu bir yönetimin kurulmasına bağlı olduğu da gerçeği görenlerce kabul edilmektedir. Artık hükümet ve milletin ikilikten ayrılarak bir birlik manzarası göstermesine aciz görüşme göre tezelden zaruret vardır. Kabineyi oluşturan şahısların iyi niyetli ve tutarlı düşüncelerine herkesin güveni olduğu inancındayım. Hiçbir kabinenin görevini sürekli olarak yapmasına imkan bırakmayacak iç meselelerin, dış siyaset üzerindeki korkunç etkileri bir açıklamayı gerektirmeyecek kadar belirgindir. Milletvekillerinin bir an önce seçilmesi ve meclisin toplanması için, Osmanlı hükümetince acil tedbirler alınmaktadır. Vatanın kurtarılması uğrunda gösterdikleri kahramanca azim ve niyetlerinin, hükümet üyelerince nasıl karşılandığı, bugünkü bildirden anlaşılacağından, samimiyetle bir görüş birliğine varılacağına güvenim tamdır. Ancak, bu sabah bendenizin yanına gelen durumu bilen ve güvenilir bir kişi, Kütahya ve Bilecik taraflarında istenmeyen bazı nahoş olayların çıktığını söylemiştir. Bizi anlaşmazlık ve çözülmeye sürüklemek için, dışarıdan ve içeriden birçok teşvik ve kışkırtmalar olacağını tahmin ve kabul etmek tabiidir. Bu teyandan, dün nazırlardan birinin gösterdiği Kastamonu vali vekilinden gelmiş bir telgrafla da bazı memurların tayini ve cezalandırılması gibi işlerde İstanbul hükümetine sanki emredilmek isteniyordu. Bu gibi durumlar, devleti bu kerteye indirmiş olan ve sizce de ne derecede kötülendiği bildiri ve yetki tanıma belgelerinde memnuniyetle görülen kötü idareyi aynen takdir etmek olacağından, böyle kimselere bu türlü davranma fırsatının verilmemesini herkesçe bilinen, Zeka ve anlayışınızdan beklerim. Üzet olarak, artık memlekette birliğin sağlanmasını ve temel kanunlar çerçevesinde hükümetle bağlantı kurulmasını içtenlikle tavsiye ve rica ederim. Ahmet İzzet, Harbiye Nazırı Cemal, bu telgrafa elden geldiği kadar hiçbir kişisel duygu ve düşüncemizi belli etmemeye çalışarak, yumuşak ve hatta inandırıcı bir karşılık vermek uygun görüldü. Cevap şudur, Sivas. 7-8 Ekim 1919 Şifre İlgi 7-8 Ekim 1919 Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine, Ahmet İzzet Paşa Hazretleri Yüksek düşünceleriniz değerine yanaşır önemli dikkate alındı. Milli mücadelenin etkileriyle ilgili olumlu kanaate teşekkür edilir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapılan milli hizmetlerin tutarlı ölçülerle devam ettirileceğini. Kanuni bir yöntemin tam olarak kurulmasına Bütün varlığımızla çalışılacağına Güven buyurulmasına rica ederim Çünkü Mücadelemiz Kanuni bir devrenin açılmasına hedef almaktadır Tanrı'ya şükürler olsun Hükümetle millet Tam bir görüş birliğine varmış olduklarından Bundan sonra da devam edeceğinden Emin bulunduğumuz Karşılıklı samimiyet ve olgunluk Derecesine ulaşmış olan birlik Kendini millet ve memleket çıkarlarını garanti edecek şekilde ortaya çıkaracaktır. Kötü uygulama ve siyaseti herkesçe bilinen Ferit Paşa kabinesine, milletin uymaması, gaye ve hareketlerine katılmamış olması, dış politikamız üzerinde hiçbir tehlikeli etki uyandırmamış, aksine Ferit Paşa kabinesinin sebep olduğu bütün kötü etkileri ortadan kaldırarak, şükranla karşıladığımız bugünkü elverişli siyasi durumumuzu sağlamıştır. Milletin güvenini kazanmış olan, ...bugünkü kabineyle anlaşmış bulunmanın... ...içteki durumumuzu dış siyaset üzerinde... ...pek yararlı ve etkili kılacağına şüphe yoktur. Olağanüstü durumlarda... ...bazı yerlerde istenmeyen bazı olayların çıkmış olması... ...kaçınılması imkansız, zaruri ve olağan şeylerdir. Özellikle Kütahya, Bilecik ve Eskişehir gibi yerlerdeki... ...sutsuz, haksızlığa uğramış halkın karşılaştığı baskı ve kötülükler... ...lütfen... Ve biraz da insaflıca düşünülürse Şikayet konusu olarak görülen olayların Ne kadar haklı olduğu Bir an üzerinde durmakla anlaşılır Buralardaki acıklı ve iç sızlatıcı duruma da Eski hükümetin miskince davranışının Sebep olduğu düşünülünce Bu olaylardan Milli mücadeleyi sorumlu tutmaya kalkışmak Haksızlık olur inancındayım Kastamonu Vali Vekilinin Zatı Devletlerince Sözü edilen telgrafından dolayı Kendini de anlayışla karşılamanızı rica edeceğim. Çünkü bu biçim başvuru yalnız Kastamonu'dan değil, daha başka yerlerden de yapılmıştı. Yeni kabinenin kararsız gibi görünen başlangıçtaki tutumu bir iki gün daha devam etseydi, bu türlü başvurulan memleketin her köşesinden yağacaktı. Bundan böyle bu gibi hareketlere asla meydan verilmemesi için gereken her türlü tedbir alınacak, gerekli etkiler yapılacak, Ezatı devletlerinin tavsiyelerine uygularak tam anlaşmanın gerçekleşmesi ve temel kanunlar çerçevesinde hükümetle yakın işbirliği sağlanması için samimi olarak çaba harcayacaktır. Saygı ve hürmetle ellerinizden öperim efendim. Mustafa Kemal. Ali Rıza Paşa Cumhuriyet kurulacağını keşfeder. Efendiler. Ahmet İzzet Paşa'nın yazdığı nasihat ve buna verdiğimiz cevabın gözden geçirilmesi bir hatıramı canlandırır milletçe bilinmesi ve tarihe geçmesi için onu da söylemiş oluyor. Ali Rıza Paşa bir gün Ahmet İzzet Paşa'yı ziyaret eder. Sohbet sırasında aleyhimde olur olmaz bazı şeyler söyler. Ve bu dedikodulara önemli bir keşfini de ekler. Cumhuriyet kuracaklar, cumhuriyet diye bağırır. Doğrusunu isterseniz efendiler Makedonya'da Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı Orduları Başkomutanı Ali Rıza Paşa'nın aslanlardan oluşmuş bulunan ...koskoca Türk ordularını bozguna uğratıp yok ettirdikten... ...ve verimli makadonya topraklarını düşmana terk edip bağışladıktan sonra... ...devletin en kritik anında... ...Vahdettin'in emellerine hizmet için gereken vasıfları kazanmış olduğuna... ...ve bu ünlü ordular başkomutanının... ...bu defada kendine en becerikli yardımcı olarak... ...eski genelkurmay başkanını harbiye nezaretine getirmeyi düşüneceğine... ...olağan gözüyle bakılabilirdi. Fakat milli mücadelenin cumhuriyeti hedef aldığını bu kadar çabuk ve kolaylıkla sezip kavrayabileceğine hayran olmamak mümkün değildir. Efendiler, bana bu bilgiyi veren, bu hikayeyi bizzat İzzet Paşa'nın ağzından işiten ve şimdi içinizde bulunan ve çok değerli bir arkadaştır. Salih Paşa, heyeti temsiliye ile görüşmek için geliyor. Efendiler, Cemal Paşa, 9 Ekim 1919 tarihli bir şifreyle, heyeti temsiliyle yakından görüşmek üzere, Bahriye Nazırı Salih Paşa'nın, yola çıkmasının uygun görülmekte olduğunu bildirdi. Fakat Salih Paşa biraz rahatsız olduğu için görüşme yerinin mümkün olduğu kadar yakın olması ve İstanbul'dan deniz yoluyla hareketinin yerinde olacağının düşünüldüğü belirtildikten sonra heyeti temsili eden kimlerle ve nerede görüşeneceğinin tasarlandığını sordu. On Ekim'de verdiğimiz cevapta görüşme yeri olarak Amasya'yı tespit ettik. Görüşmek üzere heyeti temsili eden benimle birlikte Rauf ve Bekir Sami Beyler gidecekti. Bunu da bildirdik. Salih Paşa'nın İstanbul'dan hangi gün hareket edeceğinin ve Amasya'ya ne zaman gelebileceğinin gün ve saatinin de bildirilmesini rica ettik. Efendiler, memleketin her tarafında milli teşkilatın genişletilmesi ve köklendirilmesi çalışmalarına devam ediyorduk. Aynı zamanda milletvekili seçimlerinin yapılmasını sağlamaya ve çabuklaştırmaya çalışıyorduk. Bu konudaki görüşlerimizi gerekenlere de bildirerek bazı kimseleri tavsiye bile ediyorduk. Ancak cemiyet adına aday göstermemeyi prensip olarak kabul etmemekle birlikte, milletvekili olmak için başvuranların Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ilkelerini ve kararlarını benimsemiş kimselerden olmasını yürekten istiyor ve bu gibi kimselerin cemiyet adına kendiliklerinden adaylıklarını koymaları gereğinde ilan ediyorduk. Milli davaya hizmet eden memurların birer sebep uydurularak nakledilmesi ve yerlerinin değiştirilmesi, milli davaya karşı oldukları için millet tarafından kovulan memurların da memurluk sıfatlarının korumaya devam edilmesi yüzünden, bazı yerlerden yeni kabineyle uyuşmanın ne demek olduğunun anlaşılamadığı yolunda sitem ve şikayetler gelmeye başladı. Bu hususu 11 Ekim'de Cemal Paşa'ya yazarak kabinenin dikkatini çekmek istedik. Askeri Nigah Ban Cemiyeti. Bir de efendiler, bilirsiniz ki İstanbul'da askeri nigahban cemiyeti diye bir bozguncu grubu türemişti. O zamanki bilgilere göre bu grubun başında bulunanlar Kiraz Hamdi Paşa, hırsızlıktan dolayı ordudan kovulmuş Kurmay Albay Refik Bey, eski Halaskar grubundan Binbaşı Kemal Bey, eski Bandırma Sevkiyat Başkanı Topçu Binbaşılardan Hakkı Efendi, ve daha bu dernekle ilişkisini kesip kesmediği bilinmeyen ve ordudan atılmış bulunan kurmay binbaşı Evres Bey gibi çeşitli yolsuzlukları yüzünden ordudan atılmış yahut da emekli edilmiş bulunan kimselerle ahlaksızlıklarıyla tanınmış az sayıdaki kimselerden ibaretti. İşte bu dernek, İkdam Gazetesi'nin 23 Eylül 1919 tarih ve 8123 sayılı örneğinde bir bildiri yayınlamıştı. Dernek, bu bildirisiyle kendilerine vatan ve milletin bekçesi süsünü vermek istiyordu. Cevat Paşa'nın harbiye hazırlığın zamanında bu dernek hakkında konuşturmaya başlamıştı. Değişikliklerden dolayı arkası kesildi. Böyle bir derneğin varlığı ve faaliyeti ordu mensuplarının sinirlerini geriyordu. Heyeti temsiliyeye başvurular başlamıştı. 12 Ekim 1919 tarihinde Harp'e Nazır Cemal Paşa'dan kendi başarısı bakımından bu fesat yuvasının kökünden sökülüp atılmasını ve mensuplarının şiddetle cezalandırılmalarını ve bu yoldaki işlemlerin orduya bildirilmesini rica etti. Cemal Paşa'dan 14 Ekim'de aldığım bu kesin olarak kararlaştırılmıştır şeklindeki kısa ve kesin dilli telgrafı 15 Ekim'de bütün orduya özel olarak duyurdum. Fakat Cemal Paşa'nın bu kesin kararının hiçbir zaman uygulandığını hatırlayamıyorum. İşgali suçlamayan bir siyaset. Efendim, Hatırlayacaksınız İngilizler Merzifon'u ve arkasından da Samsun'u boşaltmışlar. Bu münasebetle ve Ferit Paşa kabinesinin düşmesi üzerine Sivas halkı Fener alayı düzenledi ve gösterilerde bulundu. Bir takım söylevler verildi. Bu sırada halk da kahrolsun işgal diye bağırdı. Sivas'ta yayınlanan İrade-i Milliye gazetesi bu olayı olduğu gibi yazdı. Dahiliye Nazırı Damat Şerif Paşa bu gazetenin haberlerine dayanarak... Sivas İn'le yaptığı bir bildiride Kahros'un işgal şeklindeki yazılar hükümetin bugünkü siyasetine uygun değildir diyordu. Bu ne demektir efendiler? Hükümet işgali suç saymayan bir politika mı gidiyordu? Yoksa Kahros'un işgal dedikçe memleketi daha çok işgale mi yol açılacaktı? İşgal ve saldırı karşısında milletin sessizlik ve skonet içinde kalması, işgalden tepkilenmiş görünmemesi mi aklı ve politikaya uygundu? böyle sakat ve hayvanca bir düşünce, çöküş ve yok oluş uçurumuna kadar tekmelenmiş bir devleti kurtarabilecek siyasete temel olabilir miydi? İşte bu münasebetle 12 Ekim 1919 tarihinde Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya yazdığım bir telgrafta, vatanın bir kısmının boşaltıldığını gören milletin bu şekilde, hatta daha da belirgin bir şekilde, duygularını açığa vurmuş olmasını pek uygun ve yerinde gördüğümüzü ve milletin gerçek duygularına dayanarak, hükümetin bu haksız işgalleri siyasi bir dille resmen reddetmesini, bugüne kadar ateşkes anlaşmasına aykırı olarak yapılmış müdahaleleri protesto ederek yapılanların düzeltilmesini isteyeceğini beklemekteyiz dedikten sonra, bu vesileyle hükümetin gütmekte olduğu politikada heyeti temsiliyici henüz bilinmeyen noktalar varsa aydınlatılmasını rica ettim. Temsilcimiz ve Harbiye Nazır Cemal Paşa'nın cevabı pek ilgi çekicidir. 18 Ekim 1919 tarihli olan bu cevapta, şu cümlelerin taşıdığı anlam dikkate değer. Milli dava çerçevesi içinde işleri yürütme sorumluluğunu yüklenmiş olan İstanbul hükümeti, tutumunda ve işlerinde siyasi mecburiyetleri kollamak, yabancılara karşı daha konukseverce ve yumuşakça hareket etmek zorundadır. Süngülerini milletin kalbine saplayan yabancıları misafir sayan bir harbiye naziri. Efendim. Rıza Paşa kabinesi ve o kabinede Harbiye nazır olan zat, aziz vatanımızı işgal eden, süngülerini milletin can evine saplayan düşmanları misafir kabul ediyor ve onlara karşı konukseverce ve yumuşakça harekette bir zaruret görüyor. Bu ne görüştür? Bu ne kafadır? Milli dava bu muydu? Harbiye Nazırı, özellikle milli teşebbüslerinin yanlış yorumlanması yolunda gelişilen faaliyetlerin daha güçten düşmediği şu sıralarda, işaret ettiğim dikkatli davranışların yersiz olmadığı kabul buyurulur inancında olduğunu söyleyerek milli teşebbüslerden zarar görülmüş olduğunu anlatmaya bu yüzden meydana gelen kötülüğü tamir için tedbirlerinin yersiz olmadığını bize de kabul ettirmek ustalığını göstermeye çalışıyor. Harbiye Nazırı telgrafını şu cümleyle bitiriyor. Olgunluğunu eserleriyle ispatlamış olan yüce milletin güvenini kazanmış bulunan bugünkü hükümetin işlerinde serbest kaldıkça dışarı karşı sözünü daha çok dinleteceği açık bir gerçek olduğuna göre, saygıdeğer heyeti temsil eden hükümetin yaptığı işleri daha çok desteklemelerini rica ederim. Efendilerim, Cemal Paşa gerçekten önemli noktalara dokunuyor. Önce milletin olgunluğunu ispat ettiğini söyleyerek, bizim millet adına öne düşüp yol göstermemize ihtiyaç olmadığını dolaylı bir şekilde hissettirerek, ...bizim millet nazarında gereksiz bir takım müdahaleciler sayıyor. İkinci olarak, bizim hükümeti serbest bırakmadığımızı... ...ve bu yüzden dışarı karşı sözünü dinletmeye engel olduğumuzu söylüyor. Efendiler, yüce milletimizin olgunluğunu ispat eden eserler... Erzurum, Sivas kongreleriyle bu kongrede aldığı kararlar... ...bu kararların uygulanmasına çalışmak şekliyle birlik ve dayanışma yaratılmaya başlanması... ...ve Sivas kongresini yapanları yok etmeye kalkışan... Damat Velit Paşa kabinesini düşürmek gibi işler, davranışlar ve uyanıklıktı. Bu kadarla yetinmek, bütün bu hareket ve faaliyetlerde olduğu gibi, bundan sonra da millete önderlik etmek gibi vicdani bir görevden vazgeçerek hükümeti serbest bırakabilmek, ancak bir şartla mümkün olabilirdi. O da, serbest kalmaya layık olduğu anlaşılacak, millet meclisine dayalı milli bir kabinenin memleket ve millet mukadderatını gerektiği şekilde üstlendiğine inanmaktı. Milletin kahrolsun işgal şeklindeki protestosunu boğmaya çalışan, duygu ve kavrayıştan yoksun hayvanca insanlardan kurulur ve içinde hainler bulunan bir heyetin ahmakça, bilgisizce ve miskince hareketlerine seyirci kalmak, akıl ve anlayış sahibi vatansever kimselerden beklenebilir miydi? Bir de efendiler, Cemal Paşa, milletin güvenini kazanmış bulunan bugünkü hükümet sözüyle pek büyük ve apaçık bir yalana başvuruyor. ...milletin hükümete güven duyup duymadığı daha belli değildi. Bu söz, ancak da hiç olmazsa... ...kabine millet meclisi huzurunda güven oyu aldıktan sonra söylenebilirdi. Oysa, daha millet meclisinin üyeleri bile seçilmiş değildi. Harbiye Nazır'ı bu sözü söylediği dakikada... ...yalnız bir tek kişinin güvenini kazanmış bulundu. O da, devlet başkanlığı makamını kirletmekte olan... ...hain Vahdettin'di. heyeti temsiliyenin kendileriyle uyuşmaya ihtiyaç duymuş olmasını... Millet adına güvene sahip olmakmış gibi kabul etmek istiyordu. Eğer maksatları buyduysa, milletin kendilerine güven aracı olan bu heyeti aradan çıkarma gereği nereden doğuyordu? Milli teşkilat genişliyor ve güçleniyor. Efendim, Feritbaşı hükümetinin düşmesi, memlekette kararsızlık içinde bulunan bazı yerlerinde duyguları ve maneviyatları üzerinde olumlu etki yaptı. Her tarafta sivil ve askeri idareciler başta olmak üzere teşkilata hız verildi. Ali Fuat Paşa, batıdaki illerin hemen hepsiyle ilgilendi. Eskişehir, Bilecik ve arkasından Bursa bölgelerinde bizzat dolaşmak ve gereken kimselerle haberleşmek şekliyle çalışıyordu. Balıkesir'de bulunan Albay Kazım Bey, Meclis Başkanı Kazım Paşa, o bölgenin milli teşkilat ve askeri hazırlıklarıyla ilgileniyor ve uğraşıyor. Bursa'da bulunan Albay Bekir Sami Bey, 8 Ekim'de Ferit Paşa'nın adamı olan Vali İstanbul'a göndererek, Kongre'nin kararlarını uygulatmaya başlatmış ve bir merkez heyeti oluşturmuştu. Milli teşkilatla uğraşıldığı kadar milletvekili seçimiyle de büyük bir ilgiyle uğraşılıyordu. Memleketteki bütün milli kuruluşların aynı adı altında heyeti temsiliyeye bağlı olması ilkesi izleniyordu. Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar bölgelerinde teşkilatın kuvvetlendirilmesi için Aydın, Konya, Bursa, Balıkesir bölgelerinde bağlantı kolaylığı sağlayıcı tedbirler alındı oldu. Batı cepheleri üzerinde Harbiye Nezareti'ne bilgi veriliyor, hükümetçe ne gibi işler ve tedbirler düşünüldüğü de sorularak hükümetin ilgisi çekilmeye çalışılıyordu. Efeler tarafından idare edilen Aydın cephesindeki kuvvetlere bir komutan gönderme konusu düşünülmeye başlandı. İşgal altındaki yerlerde gizli milli teşkilat kurulması için 14 Ekim'de Ali Fuat Paşa'ya ve Afyon Karahisar'daki 23. Tümen Komutanı Ömer Lütfü Bey'e yazıldı. Bununla birlikte bu tarihlerde daha bazı yerlerde amacın iyice anlaşılamadığı görülüyor. Örnek olarak Reddi İlhak Cemiyetlerinin kendi adlarına tebliğler yayınladıkları oluyordu. 12 1919 tarihinde Reddi İlhak Cemiyeti Başkanı'nın imzasıyla gönderilen bir yazıda 20 Ekim'de büyük bir kongrenin toplanacağı, bu kongreye iki temsilci gönderilmesi ilerden isteniyor... ...ve bir takım tedbirler alınması bildiriliyordu. Öbür taraftan karakol cemiyetinin de İstanbul'dan başka... ...Bursa yöresinde de faaliyette bulunduğu anlaşıldı. Bu dağınıklığın önüne geçmek için gereken tedbirler alındı. Özellikle Ali Fuat Paşa'ya, Balıkesir'de Kazım Paşa'ya... ...Bursa'da Bekir Sami Bey'e, Bursa Merkez Heyetine gerektiği şekilde yazıldı. İtiraf ve Hürriyet Cemiyeti düşmanlarla birlikte... Anadolu'da milli davaya karşı örgütlenmek üzere 75 kişi göndermiş. Bu haber alındı. Kolorduların orduların dikkati çekildi. İstanbul'da gizli çalışmaya karar verildi. Teşkilatın genişletilmesi için Trakya'ya Cafer Tayyar Bey aracılığıyla talimat verildi. Meclisi Mibusa'nın toplanacağı yer. Efendiler, bir yandan milletvekillerinin seçilmesine çalışırken, bir yandan da Meclisi Mibusa'nın nerede toplanabileceği düşüncesi kafamızı kurcalıyordu. Hatırlayacaksınız ki her durumda Refet Paşa'nın bu konuyla ilgili bir telgrafına cevap verirken meclis toplanmalı fakat İstanbul'da değil Anadolu'da demiştim. Çünkü ben meclisin İstanbul'da toplanması kadar mantıksız ve maksatsız bir davranış düşünemiyordum. Ancak bu hususta yetkili olanları ve kamuoyunu bu gerçeğe inandırmadıkça düşüncemizin gerçekleşmesi mümkün değildi. İstanbul'da toplanmanın sakıncalarına olduğu gibi gözler önüne sermek gerekiyordu. Bu maksatla ve milli davayı Rumlara ve yabancılara, Hristiyanlara karşıymış gibi göstermek için, Ali Kemal ve Mehmet Ali Beylerin gayretleriyle Ermeni Patrikhanesinde yapılan toplantılar ve Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin teşebbüsleri üzerine Harbiye Nazırı aracılığıyla İstanbul Hükümeti'nin dikkatini çektik. 13 Ekim 1919 tarihinde Meclis-i Mebusan'ın açılışından sonra Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti'nin nasıl bir siyasi durum alması gerektiği görüşünde bulunduğunu, Cemal Paşa aracılığıyla hükümetten öğrenmeye çalışırken, Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da toplanmasında ne gibi siyasi bir güvence elde edileceğinin düşünüldüğünü de sorduk. Aynı tarihte Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da korkusuzca toplanmasını sağlamak için hangi güvenlik ve korunma tedbirlerinin alınması düşünüldüğünü ve ne yapılmak gerektiğini İstanbul'da teşkilatımızın merkez heyetinde bulunan ve Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı olan Albay Şevket Bey'den sorduk. Tümen Komutanı Rüştü Bey'in birkaç gün sonra verdiği tamamlayıcı bilgi şuydu. İzmit, 5 Aralık 1919, Sivas'ta 3. Kolordu Komutanlığı'na, Heyeti Temsiliye'ye. Binbaşı Necati Bey'in Maltepe Atış Okulu'nda görevli memur olmasına rağmen, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı sıfatını takınarak, Kuvayi Milliye adına başına topladığı Arnavut Küçük Aslan çetesiyle ortalığı soydurmakta olduğu, ve Cemse Jandarma Yüzbaşısı Nail Efendi'nin de bununla işbirliği yaptığı hususunda bende şüphe kalmamıştır. Son zamanlarda hükümetin başına dert açan Darıca Rum bekçilerinin öldürülmesi, Vestalyanos adında bir zenginin daha kaldırılarak para istenmesi gibi eylemlerin adı geçen çete vasıtasıyla yaptırılması ve bütün bu yapılanların böyle bayalıklara yanaşmayan Yahya kaptana yükletilerek kendi hakkında gerek oraya gerek hükümete ...asılsız ihbarlarda bulunması, herhalde bunların milli teşkilat perdesi altında halkın ve hükümetin başına dert açarak... ...kendi keselerini doldurmaktan başka bir hedef beslemedikleri ve belki de daha başka siyasi bir hedeflerinin bulunduğu yargısını doğuruyor. Şimdiye kadar pek namuslu hareket etmiş ve etmekte olan Yahya Kaptan'ın bu gibi eylemlere katılmaması... Ve yukarıda adı geçen çetenin kendi koruma bölgesinde hiçbir rezaletine meydan vermemesi dolayısıyla Onun vücudunu resmi veya resmi olmayan yoldan ortadan kaldırmaya çalışıyorlar Dün Yahya kaptan yanıma gelerek hayatının tehlikede olduğunu Bu yüzden adamlarının silah ve cephanelerini getirip teslim ederek Kendinin de buradan uzaklaşacağını bana resmen söyledi Kendine gereken öğütleri vererek ...ve daha hizmet edecek önemli zamanlar bulunduğunu anlatarak tekrar yerine gönderdim. Her şeyi iyi bilmesi gereken Gebze ilçesi kaymakamından... ...durumu resmen sorunca aldığım cevap da tamamen yukarıda arz ettiğim şekilde... ...yani Necati ve Nail efendilerin aleyhinde Yahya Kaplan'ın lehindedir. Necati efendinin İstanbul'da nereyle haberleştiğini bilemiyorsam da... ...bir yerden ara sıra para aldığı söyleniyor. Bunların varlığı ve cana kastetmiş olmaları dolayısıyla Yahya Kaptan bu bölgede durmak istemiyor. Bu bakımdan zaten vazifeli bir subay olan Necati Efendi'nin başka bir yere, Nail Efendi'nin de daha başka bir yere gönderilmesinin zorunlu olduğuna hükmediyorum. Oraları İstanbul'da haberleşmekte olduklarından tabii bendenizce bir şey yapılamamaktadır. Gereğinin oraca yerine getirilmesi bildirilir. Birinci Tümen Komutanı Rüştü. Rüştü Bey'in verdiği bilgilerden uzun uzadıya bahsederek durumu 8 Aralık 1919 tarihinde Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya yazdım. Aynı tarihte Durum ve Cemal Paşa'ya yapılan başvuru açıklanarak işin takibi İstanbul'daki başkanlarına da bildirildi. 19 gün sonra yani 27 Aralık 1919 tarihli ve şifreli şifrenin altında vasıf dışında Albay Şevket Bey'in imzalarını taşıyan uzun bir telgrafla şu bilgi veriliyordu. Güvensizlik ve huzur yokluğunun başlıca sorumluları Yahya Kaptan'la arkadaşı Kara Aslan ve Alem Dağı'nda dolaşan Sadık çeteleridir. Yahya Kaptan'ın bir takım şımarıklıklarından bahsettikten sonra bizi artık bu haydutu zarar veremeyecek bir duruma getirmeye teşebbüs ettirmişti. Öteden beri araları iyi olmayan küçük Aslan çetesinin itibarda olması kendini çeşitli yollarda suçlarını örtbas etmeye yöneltmiştir. Yüzbaşı Nail Yahya'nın aleyhindedir. Necati Bey'e gelince düşmüş olan eski hükümet zamanında Kartal ilçesince başkan seçilerek Kuvayi Milliye adına merkezle ilgisini kesmiş. Milli teşkilatı kuvvetlendirmiş. Yeniköy Rumlarının etraftaki sarkıntılıkları üzerine küçük aslan çetesini dolaştırmaya başlamış. Tarafınızdan para da verilmiştir. Yahya Kaptan her şeyi sonuçsuz bırakmak manevrasına başvurmaktadır. Binbaşı Necati biraz idaresizse de cezayı hak etmiş değildir. Gebze Kaymakamı'nın bir an önce başka bir yere alınarak Rum ve Ermeni entrikalarına son verdirilmesi. Efendiler, bu bilgiler arasında benim bilmediğim noktalar da vardı. Söz gelişi, küçük aslan çetesinden ve onun itibarlı olduğundan habersizdim. Bu çeteye Necati Bey aracılığıyla para verdiğimi kesinlikle hatırlayamıyorum. Yahya Kaptan'ın, Verdiğimiz direktif gereğince düşman çetelerini yok etmeye ve hiç olmazsa onların Hristiyan halka saldırarak düşmanın maksadını gerçekleştirmeye yönelmiş olan bütün teşebbüslerini başarısız kılmaya çalıştığını pekala biliyorduk. Gebze Kaymakamı'nın iç yüzü şimdi ekleyeceğim belgelerle anlaşılabilecektir sanırım. 4 Ocak 1920 tarihinde Tümen Komutanı Rüştü Bey'e Vasıf Bey'in verdiği bilgiyi olduğu gibi özetleyerek, bu bilgilerin kendince verilen bilgilerle çeliştiğini bildirdim. Bu bakımdan durumun güvenilir ve inanılır kimseler vasıtasıyla bir kere daha soruşturulup incelettirilmesini ve kendi düşüncesiyle birlikte açık olarak bildirilmesini rica ettim. Efendiler, bu konuda gerçeğin ortaya çıkmasına yarayan belgeler üzerinde bilgi sahibi olmanızı istediğim için, Rüştü Bey'in cevabını olduğu gibi bilginize sunmama izin veriniz. Düzce 7-8 Ocak 1920, 20. Kolordu Komutanlığı'na, ilgi 4 Ocak 1920 tarihli şifre, heyeti temsiliye başkanlığına, Yahya Kaptan'la ilgili türlü suçlamalar üzerine birkaç defa Yüzbaşı Ali Avuç Efendi aracılığıyla yaptırdığım soruşturma onun lehinde çıktı. Bununla birlikte kendi cahil olduğundan hizmet ediyorum zanlıyla bazı şeyler yapmış olabilir. Büyük ve küçük arslanlar zaten eşkiyadır. Ancak milli teşkilatın aleyhinde bir görüşe sahip olduğu şüphesiz olan ve Yahya hakkında herkesten çok şikayetçi olması gereken Gebze Kaymakamı'na bu konuda yazdığım yazıları almış olduğum 1 Aralık 1919 tarih ve 17 sayılı cevabın örneği aşağıda olduğu gibi verilmiştir. Bendeniz bu telgraftaki bilgilere kısmen olsun inanmak zorunda kaldım ve aynı inançla bu yazıları İstanbul'a bizzat Şevket Bey'e de gösterdim. Bendenizin bilemediği bazı sebeplerle İstanbulca hakkında bir uygulama yapılmasına gerek duyulduğu takdirde elbette bir şey denemeyeceği bildirilir. Örnek, ilgi, 30 Kasım 1919 tarih ve 53 sayılı yüksek emirleri. Kartal Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Binbaşı Necati Bey'in adam öldürme ve bucak müdürünü dövme ile ilgili ihbarları şahıs ve zaman belirtilmediği için gerçek olarak kabul edilemez. Çünkü dövüldüğü bildirilen bucak müdürü Burhanettin Bey, Yahya Kaptan tarafından dövülmediğini ve tecavüze uğramadığını, yazılı olarak bildirdiği gibi, bu konuda bendenizin makamına herhangi bir şikayette de bulunmamıştır. Adam öldürme konusuna gelince, Yahya Kaptan hakkında hükümete ve adliyeye hiçbir yerden böyle bir cinayetle ilgili başvuru ve şikayet olmadığı gibi, aleyhinde yakalanması için bir bildiri bile yoktur. Eğer bununla, Darıca Rumlarından iki Rumun öldürülmesi ve Kartalın Paşa Köyü'nden Stalyanos Çorbacı'nın dağa kaldırılarak vidya istenmesi kastediliyorsa, bu cinayetlerin Küçük aslan Çetesi tarafından işlendiği kanaati yaygın ve doğrudur. Bu çete Yahya Kaptan'a öteden beri düşman olduğundan ve esasen Yüzbaşı Nail Efendi tarafından kanat gerilip korunurken sayısı 18 kişiye ulaşan bu çetenin, şimdi Binbaşı Necati Bey'in emrine verildiği ve hatta kendilerine 50'şer lira maaş bağlanmakta olduğu haber alınmıştır. Bu çetenin köyleri soymaktan geri durmadığı bilinmektedir. Binbaşı Necati Bey'in, Yüzbaşı Nail Bey'in eski okul arkadaşı olduğu, kendiyle bir buçuk ay önce Aydınlı Köyü'nde küçük Aslan çetesi üyelerinden Ali Kaptan'ın dağa kaldırdığı çorbacıdan alınan parayla yaptığı meşhur düğününde görüştüğü bilinmektedir. Daha sonra Binbaşı Necati Bey birçok defa Yüzbaşı Nail Bey'in evine gelerek misafir olmuştur. Her ikisi de aynı düşüncede oldukları için Yüzbaşı Nail Bey öteden beri Yahya Kaptan'ın aleyhindedir. Yahya Kaptan teşkilatı kurduğu sırada Yüzbaşı Nail Bey onu bulunduğum kazanın sınırları dışına çıkarmaya ve uzaklaştırmaya çalıştığı gibi Küçük Arslan Çetesi tarafından işlendiği söylenen ve doğruluğuna şüphe olmayan yukarıdaki iki cinayet olayının Kuvayi Milliye'yi kirletmek ve Yahya Bey'i lekelemek düşünce ve maksadını taşıdığı hissedilmiştir. Oysa bu cinayetler aslan çetesinin faaliyet ve hareket alanı içinde işlenmiştir. Hatta Yüzbaşı Nail Bey'in kovuşturma yapmak üzere gönderilecek olan İstanbul Muhafız Alayı'na mensup Süvari Müfrezesi Komutanı Hakkı Bey'i artık gelmesine lüzum kalmadığı gerekçesiyle haberleşme sırasında İstanbul'a naklettirip işi takipsiz bıraktırmış olduğu da bir gerçektir. Eğer sözü edilen adam öldürme olayı bundan başka bir olaysa, durumun açıklığa kavuşması için şahıs ve zaman belirtilerek bildirilmesi gerekir. Daraca Rum bekçilerinin öldürüldüğü gün, cinayetin çarşıda serbest gezen Küçük aslan Çetesi tarafından işlendiği haberinin yayılması üzerine, Yüzbaşı Nail Bey, korkusundan başka bir yere gönderilmesini istemiş ve kesinlikle burada oturmayacağını söylemiştir. Ancak alay ve tabur komutanlarıyla Binbaşı Necati Bey buraya gelerek, ve Yahya Kaptan hakkında bir işlem yapılması için temsilci Sırrı Bey'e yazı yazdıracaklarına söz ve güvence vererek Nail Bey'in burada kalmasını istemişlerdir. Bunun üzerine yüzbaşı 25 Kasım 1919 Salı günü gidip gelen Necati Bey'i aldatarak ona gerçeğe aykırı suçlamalar yaptırdığı gibi bir yandan telefonla Yahya Kaptan'ı merkeze davet ettirirken bir yandan da küçük aslan çetesini kendi evinde hazır bulundurarak yakalamayı tasarlamıştır. Ancak her nedense bu işi gerçekleştirmeye cesaret edemeyerek faaliyetlerinden vazgeçtiği için Necati Bey de Kartal'a dönmek zorunda kalmıştır. İşte bundan dolayıdır ki Yüzbaşı ail Bey gerek Necati Bey ve gerek kendine alet ettiği küçük aslan çetesi aracılığıyla Yahya Kaptan aleyhinde suçlama ve tertiplere başvurmaktan bir an geri kalmamaktadır. Yahya Kaptan kendine karşı çıkan ve düşman olan Küçük aslan Çetesi gibi köyleri yağmalamaya ve Hristiyanları öldürüp yok etmeye izin vermemiştir. Kendi emrinde bulunan Büyük Arslanbey Çetesi tarafından bazı uygunsuzluklar yapıldığında derhal bunları önleme ve cezalandırma yoluna giderek milli bir amaç olan vatanın geleceği ve kurtuluşu için disiplin ve güvenliğin korunmasına hizmet etmektedir. Daha önce de Büyük Arslanbey Çetesi'nin aman dilemesine ve sığınmasına yardımda bulunarak ...hükümetçe affedilmesini sağlamak şeklinde yaptığı hizmetler takdir eder. Aleyhindeki suçlamaların yüzbaşının şahsi emellerine boyun eğmemiş olmasından... ...küçük Aslan çetesi tarafından işlenip... ...yahya kaptanının üstüne yıkılmak istenen cinayet olaylarının eksik olmamasından... ...ve bunlara cesaret edenlerin korunması dolayısıyla... ...üzülerek yüzbaşıya şiddetli uyarılarda bulunmasından ileri geldiği arz olur. Gebze Kaymakamı Nurettin... Birinci Tümen ve Bolu Bölgesi Komutanı Rüştü. Efendiler, bu bilgilerin alınmasından önce şöyle bir haber verdiler. Tavşancıl'da Yahya Kaptan'ın etrafı sarıldı. Bunu yapan İstanbul'dan gelen bir askeri birliktir. Bu haber üzerine İzmit'teki Tümen Komutanlığı'ndan... ...7 Aralık 1920 tarihli şifreyle makine başında durumu sordu. Eğer bu haber doğruysa İstanbul'dan geldiği bildirilen birlik komutanına... ...Yahya Kaptan'ın bizim adamımız olduğunu... Her bir kusur ve kabahati varsa tarafımızdan gereğinin yapılmasının tabii bulunduğunu Yahya Kaptanı'nın sarılmasına ve tutuklanmasına hiçbir şekilde razı olmadığımızı bildiriniz dedik. Efendiler, 7 Ocak 1920'de yazılıp 8 Ocak'ta cevap aldığımız iki telgraf vardır. Bunlardan biri İzmit'ten 1. Tümen Komutanı Vekili imzasıyla tevzi Bey'dendir. Şunlar yazılıdır. Bu gece 2000 kişilik bir kuvvet tavşancılığa çıkarak Kuvayi Milliye Komutanı Yahya Bey'i çevirmişlerdir. Yapılacak işlemin bildirilmesi bildirilir. Diğer telgraf Düzce'de bulunan asıl tümen komutanından geliyordu. Rüştü Bey merkezde bulunan vekilinden aldığı aynı bilgileri veriyordu. Tümen Komutan Vekili Fevzi Bey'in 7 Ocak 1920 tarihli açıklama bekleyen telgrafımıza verdiği 7-8 Ocak 1920 tarihli cevabında Yahya Kaptan'ın daha ele geçmediği, Kuvayi Milliye ile gelen müfreze arasında bir çatışma ihtimalinin bulunduğu ve gelen müfreze komutanına emrimizi bildireceği haber verilmiyordu. Efendiler, o tarihte milletvekili olarak İstanbul'da bulunan Yaverim Cevat Bey'den 10 Ocak 1920 tarihinde şöyle bir telgraf geldi. Harbiye 10 Ocak 1920, 20. Kolordu Komutanlığı'na, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne, 6 Ocak 1920 gecesi sabaha karşı Genel Jandarma Komutan Yardımcısı Hilmi Bey ve Üsküdar Jandarma Komutanı Nazmi Bey komutasında dört subay, elli jandarma ve yüzbaşına ait efendi komutasında İstanbul Muhafız Alayı'ndan doksan er bandırma vapunun ışıkları söndürülerek herekeye götürülmüş ve sabahleyin erkenden herekeye çıkan müfreze derhal tavşancılık kuşatmış ve birçok ev basılmıştır. Gelen heyet köy ihtiyar heyetini toplayarak Vatan haini olan Yahya'yı teslim etmez veya nerede olduğunu söylemezlerse tavşancılı insanlarıyla birlikte yakacaklarını bildirirler. İhtiyar heyeti Yahya kaptanın iki günden beri köylerinde olmadığını ve nerede bulunduğunu bilmediklerini ısrarla söyledi. Yahya sağ olarak ele geçemeyecektir. Fakat Yahya'nın yok edilmesinden sonra Marmara bölgesine sahip hakim olan ve her gün İngilizler ve Fransızlar tarafından silahlandırılan Rumların ve İstanbul'daki rezillerin pek büyük bir başarıya ulaşacakları bellidir. Kuvayi Milliye adını taşımakta olan Yahya'nın ortadan kaldırılması, İzmit, Adapazarı ve İstanbul dolaylarında düşmanlarımız hesabına birçok fesat çetelerinin de doğmasına yol açacaktır. Bundan dolayı Cemal Paşa Hazretlerinin işe el koymasıyla Yahya'nın da ad değiştirerek daha önce arz ettiğim şekilde serbest bırakılmasını sağlanması için gerekenlere emir buyurulması istirham olunur. Cevat, Harbiye Nazırı Cemal Bu telgrafın Harbiye şifresiyle ve Cemal Paşa imzasıyla kapatılmış olmasına rağmen içinde Cemal Paşa'nın işe el koymasıyla Yahya'nın kurtarılması çaresinin bulunması cümlesi dikkat çekicidir. Demek ki Cemal Paşa, Cevat Bey'in telgrafını okumaya gerek duymadan kendi şifresi ve imzasıyla çekilmesine müsaade etmiştir. Çünkü bir defa Yahya'yı takip ettiren Cemal Paşa'dır. Bundan başka serbest bırakılması için kendi yardımlarının kendi tarafından emrolunmasını kendi bilgisi dahilinde elbette yazdırmazlar. Hizmitten Tümen Komutanı Vekilinden gelen 9 ve 10 Aralık 1920 tarihli iki telgrafla duyulduğuna göre iki çarpışmadan sonra Yahya Kaptan'ın ölü olarak ele geçirildiği bildirildi. 11 Ocak 1920'de Tümen Komutan Vekilinden İstanbul'dan gelen müfreze komutanına ...benim adıma tebligatta bulunup bulunmadığını soruldu. Üç gün sonra 14 Ocak 1920 tarihli raporunda... ...Tümen Komutanı vekili şu bilgiyi verdi. Bizzat yaptığım soruşturmadan çarpışma olmadığı... ...ve yalnız Yahya Kaptan'ın teslim olduktan sonra... ...köy dışında kesici bir aletle öldürüldüğü anlaşılmıştır. Kafatasının olmaması bunu doğrulamaktadır. Efendim. Bu uğursuz haber üzerine İstanbul'daki teşkilatımıza 20 Ocak 1920 tarihinde Albay Şevket Bey vasıtasıyla şu telgrafı yazdık. Yaya ya Kaptan'ın öldürülmesinin sebepleriyle teslim olduktan sonra kasten şehit edildiği anlaşıldığından öldürülmesine kimlerin elinin ve etkisinin bulunduğunun İstanbul'dan başvuran pek çok vedakar arkadaşa açıklama yapılmak üzere acele bildirilmesi rica olur efendim. Heyeti temsiliği adına Mustafa Kemal. Eski bir yazımıza karşılık olmak üzere İstanbul'dan 20 Ocak 1920'de yazılıp bir gün sonra elimize geçen telgraf şuydu. Beşiktaş 20 Ocak 1920. Ankara'da 20. Kolordu Komutanlığı'na Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne özel. İlgi 17 Ocak 1920. 1- Olay yerinde bulunan güvenilir bir kişinin ifadesine göre Yahya Kaptan yakalanıp köy dışında bulunan karakola götürülürken çevreden 10 kadar eşkiyanın karakol üzerine ateş etmesi üzerine kaçmaya çalışmış ve bu sırada öldürülmüştür. Bununla birlikte iyi bir soruşturma yapılması için hükümete başvuruldu. 2 Yahya Kaptan'ın Kuvayi Milliye adına pek çok kötülükler yaptığı söylentisi ağızdan ağza yayıldığı gibi, özel bir resmi yoldan yapılan soruşturmada bunu doğruladığı için hükümet kovuşturmaya karar vermişti. Ancak heyetimizce kendinin geçici bir süre için gizlenerek Kuvayi Milliye işlerine karışmaması ve kötülüğe cesaret etmemesi, yanında bulunan kaçak er ve jandarmaları geri göndermesi şartıyla Kovuşturma yapılmaması istenmiş ve ilgililer katında teşebbüslerde bulunulduğu gibi Gebze'ye özel olarak bir memur da gönderilmişti. Bu sırada hükümet birdenbire gizlice asker göndermiş, yalnız Yahya kaptanı ele geçirmek istediğini ilan etmiş ve arz edilen durum meydana gelmiştir efendim. Vasıf, Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı Şevket. Efendim, köy dışındaki karakola götürülürken çevreden ateş edilmiş, kaçmaya çalışmış. Bu sırada öldürelim. Bu sözlerin bu gibi suikastlerde bir formül gibi kullanıldığını anlamamak için çok saf dil olmak lazımdır. Yahya Kaptanı ortadan kaldırmak için birlikte çalıştıkları ve karar verdikleri hükümetin gizlice birdenbire bir oldu bittiye getirivermiş olduğu yolundaki sözlerde dikkat eder. İstanbul'da jandarmadan İstanbul muhafız alayından subay ve asker görevlendirilir. İstanbul'da duruma hakim olduklarını iddia eden teşkilat başkanlarımız... ...bunu öğrenemiyor. Karavasıf Bey'in bu telgrafına verdiğimiz cevapta şu hususu sorduk. Ankara, 22 Ocak 1920. Çiftli. İstanbul'da Çanakkale Büsterken Mevki Komutanı Şevket Bey. Yahya Kaptanı'nın öldürülmesi olayını ciddi olarak takip eden... ...ve özellikle İstanbul'da hesabını isteyen pek çok kimse vardır. Gerçeğin anlaşılabilmesi için yaygın söylenti derecesine vardığı bildirilen kötülüklerin nelerden ibaret olduğunun bildirilmesi rica olur. Heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal Efendim bu açıklama isteğimize gelen cevabı da sabrınıza sığınarak olduğu gibi bilginize sunacağım. Beşiktaş 24 Ocak 1920 Ankara'da 20. Kolordu Komutanlığı'na Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne özel ilgi 20 Ocak 1920 bir, Yahya kaptanın teslim olduktan sonra öldürüldüğünü işittik. Soruşturma yapıyoruz. Sonucu bildireceğiz. İki, öldürülmesinin sebebi hiç kimseyi dinlememesi. Kuvayi Milliye adına açıktan açığa zulüm ve eşkıyalık yapması, eşkiyayı öteden beri gizlemesi veya gösterilen yere gitmesi için verilen emirleri dinlememesi üzerine, hükümetin kendine köylerden ve çevreden başvuranların ısrarla dayanamayarak, kendiliğinden ve hatta heyetimizin haberi olmadan teşebbüse geçmesidir efendim. Vasıf, Canakkale Müstahkem Mevkii Komutanı Albay Şevket, Saygıdeğer efendim, Telgrafın ikinci maddesindeki Yahya Kaptanı'nın hiç kimseyi dinlememesinin öldürülmesine sebep olarak gösterilmesi asla doğru olmaz. Merhum şehit beni dinliyor, benden emir alıyordu, verdiğim emre göre hareket ediyordu. Başka bir makama veya şahıslara bağlı olduğunu, onlardan emir alması gerektiğini kendine emretmemiştim. Bu sebeple İstanbul'dan her önüne gelenden, Dahiliye Nazırı'ndan, ...jandarma komutanı hain Kemal Paşa'dan verilen emirleri dinlememesi... ...zaten bizim istediğimiz şeydi. Kuvayi Milliye adına eşkıyalık ve zulüm yapanında kendi olmayıp... ...Küçük Arslan Çetesi gibi haince bir maksatla kuruldukları belgeleri... ...dayanılarak anlaşılmış bulunan çetelerdi. Yahya'nın bunların eşkıyalıklarını önlemeye çalıştığı da... ...sözlerine güvenilmesi gereken kimselerin soruşturmalarıyla kesinleşmiş bir durumdur. Gebze Müdafaa-i Hukuk Heyeti Başkanıyla. Gebze Kaymakamı Fevzi Bey'in ortak imzalarıyla bu üzücü olayın meydana gelişinden önce makine başında yapılmış bir başvuruyu da belirtmeden geçemeyeceğim. Gebze Kuvayi Milliye Komutanı Yahya Bey hakkında bazı kimselerin yaptıkları iftiralar üzerine en sonunda salı gecesi İstanbul'dan komutanlar ve yüksek rütbeli subaylar komutasında gelen 2000 kişilik kadar bir kuvvetle kendinin tavşancılda kuşatıldığı ...ve kuşatmanın hala devam etmekte olduğu... ...şimdi halktan aldığım bilgilerden anlaşılmıştır. Böyle vatanı için çalışan bir kimseye karşı yapılan bu işlemin... ...pek haksız olduğu yüksek komutanlığınızca bilinmektedir. Yahya Bey'in kurtarılması için ne gibi bir uygulama yapılacağının... ...emir buyurulmasını makine başında bekliyoruz. Kaymakam Müdafaa-i Hukuk Gayeti Başkanı Fevzi Hacı Efendim. Efendiler, o tarihlerde İzmit bölgesinde... ...Kuva-i Milliyet Teşkilatı ile uğraşan... ...Milletvekili Sırrı Bey'in de... ...bu konuda verdiği bilgileri... ...olduğu gibi sunmama izninizi rica ederim. İzmit... ...11 Ocak 1920... ...20. Kolordu Komutanlığı'na... 1. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne özel... ...haberleşmesi 4 gün önce yapılmış olan Yahya Kaptan konusu... ...nihayet haber almış olacağınız üzere... ...kendinin şehit edilmesiyle sonuçlandı. 2. Yahya Kaptan'ın İstanbul girişinde teşkilatlanmış bir durumda bulunması herhalde Kuvayi Milliye'ye karşı cephe almış bulunan kimseleri yıldırdığından kendinin ortadan kaldırılmasının planlandığına şüphe yoktur. 3- Yahya Kaptan'ın bu maksatla öldürülmüş olması olayı sınırlı kalma niteliğinden çıkarmakta ve heyeti temsilece üzerinde düşünülmesini gerekli kılmaktadır. 4- İzmit sancağı eşkıya yüzünden tedirginken... Yerinden kımıldamayan ve komutası altındaki hiçbir birliğe emir vermeyen, yanındaki hapishaneden 15-20 kişinin birden kaçmasını basit günlük olaylardan sayan alay komutanı Hikmet Bey, Yahya'nın öldürülmesini önemli bir mesele saymıştır. Yanına aldığı jandarma kuvvetleriyle bizzat yola çıkmış ve sonunda Kuvayi Milliye'ye ağır bir darbe vurmak suretiyle maksadına erişmiş bulunuyor. Devamı var. Milletvekili soracağım. Birinci Tümen Komutanı Vekili Fevzi, vicdani görevlerimden biri, efendi, Yahya Kaptan'ın öldürüldüğüne şüphe kalmıştı Bu gerçek bilindikten sonra onu öldürmüş olan hükümetin, kanuni kovuşturmaya başlamış olması, cinayeti işleyenlerin meydana çıkamayacağına delil değil miydi? Fakat efendiler, zaman her şeyin, her gerçeğin, Tarih önünde samimi olarak incelenmesine imkan hazırlar. Saygıdeğer efendiler, Hükümeti ve İstanbul'daki teşkilatımızın başkanlarını Böyle çirkin bir cinayetin işlenmesinde Vasıta olmaya yönelten sebep ve etkenlerin incelenmesinin Gerçekten ders verici sonuçlar getireceğine inandığım içindir ki ilk bakışta önemsiz gibi görülebilecek bir olayı Delillere ve belgelere dayandırarak açıkladım. Bu açıklamamla milletin gözünde gerçeği açıkça ortaya koyabilecek bir ortamın doğmasına yardım edebildiysem, vicdani görevlerimden birini yapmış olduğuma inanacak ve gönül huzuru duyacağım. Efendiler, bu olayı incelerken iki noktayı göz önünde bulundurmak yararlı olur. O noktalarda, birincisi, Sayit Molla'nın üyesi bulunduğu gizli örgüt ve Gebze, Kartal bölgelerinde bu örgüte bağlı şahsi çetelerin oynadığı rolle, bu rolü bizim adamlarımıza yüklemekte ve vatansever geçinen kimseleri aldatıp kandırmada gösterilen ustalık ve başarı. İkincisi İstanbul Teşkilatımızın başkanlarıdır ki bunlar bizim yani heyet temsiliyenin emrinde ve onun verdiği direktif ve bilgilere göre hareketle yükümlü bulunuyorlardı. Bunların bu yükümlülüğü ancak samimi olarak yerine getirdikleri takdirde asıl hedefe doğru yanılmadan yürümenin mümkün olabileceğini de kabul etmeleri gerekirdi. Oysa bu kimseler kendi akıl ve tedbirlerini heyet temsiliyenin uyarlarına rağmen yüksek görmekten geri durmamışlar ve hareket serbestliklerine engel olunmasını bir haysiyet meselesi yaparak sinirlenmişler ve bu sakat duygunun etkisiyle aldatılmaya kadar varmışlardır. 1919 sonbaharında karşılaştığımız diğer bazı olaylar. Efendiler, Yahya Kaptan meselesine 20 Kasım 1919 tarihindeki olaylar dolayısıyla dokunmuyor. Zaman ve mesafe bakımından birçok atlamalar yaparak bu olayı çeşitli yönleriyle açıklamak ve tamamlamak zorunda kaldık. Şimdi izin verirseniz tekrar bıraktığımız tarihe dönerek olayları izleyelim. Ankara-Eskişehir Demir Yolu'nun işletilmesine itiraf devletlerince engel olunmuştu. Bu yolun işletilmesi için itiraf devletleri temsilcilerinin şiddetle protesto edilmesi 21 Ekim 1919-1919. Ankara Merkez Heyetine bildirildi. Adana Teşkilatı kurucularının Niğde veya Kayseri'ye girerek ve bizimle temas kurarak çalışmalarına devam etmeleri sağlandı. Aydın cephesinde durum günden güne tehlikeli ve ciddi bir hal almakta olduğundan Salih Paşa ile Amasya'da kararlaştırdığımız üzere donanma cemiyetinin 400 bin lirasının bu cephenin ihtiyaçlarına ayrılmasını Harbiye Nazırına yazdık. Bu cephedeki mücahitlere silah cephane verilmesini ve cephenin makineli tüfek ve topçu birlikleriyle desteklenmesini Konya'daki 12. Kolordu Komutanı'ndan rica ettik. Efendiler, Fransızlar bandırma Soma demiryolunu denetlemek bahanesiyle bandırmaya bir müfreze çıkarmışlardı. Bunların güvenlik durumu mükemmel olan bandırmaya asker gönderme haklarının olmadığı açıktı. Bu noktaya 24 Kasım 1919'da 14. Kolordu ...ve 56. Tümen komutanlarının dikkatlerini çektik. Yabancı subaylar, aydın cephesinde dolaşarak... ...propaganda yapıyorlar ve durumu anlıyorlardı. Bu gibi subayların cephede birliklerle temas etmelerine... ...kesinlikle izin verilmemesi, resmi başvurularını... ...hükümete yapmaları, eğer Kuvayi milliye bir söyleyecekleri olursa... ...merkez heyetimiz aracılığıyla bize başvurmaları gerektiğinin... ...kendilerine duyurulması, propaganda yapanları olursa... Korumalı olarak bölgeden çıkarılmaları ve kesin bir mecburiyet doğarsa cephede görülecek itilaf askerlerine karşı da silah kullanılması cepheye bildirildi. Efendiler, biz İzmir halkının da doğrudan doğruya seçimlere katılmasını sağlamak istiyorduk. Bunun için maksadımızı çeşitli yollarla duyuruyorduk. Ne var ki Yunanlılar tabiatıyla engelliyorlar. 29 Kasım 1919 tarihinde bu durumu itilaf devletleri temsilcileri ve tarafsız elçilikler katında protesto ettik ve bunu İzmir Telgraf ve Posta Baş Müdürü bulunan Ethem Bey'e yazarak İzmir halkına da duyurmak istedik. Efendiler, belki de birçoklarınızın hatırındadır. İşgal yıllarında Adana'da, Ferda adında Kuvayi Milliye aleyhinde yabancı bir gazete yayınlanıyordu. Bu gazete sırf Anadolu'daki kamuoyunu yanıltmak ve bulandırmak maksadıyla yazılmış sütunlar ve bizim aleyhimize uydurulmuş saçmalıklarla doluydu. Şüphesiz bu gazetenin Anadolu içine sokulmasına engel oldu. Fakat bu gazetenin memlekette okunmasını elbette yararlı bulan Ali Rıza Paşa kabinesinin Dahiliye Nazırı ve Cemal Paşa'nın defalarca temize çıkardığı damat Şerif Paşa... Ferde Gazetesi denilen bu zehirli paçavranın serbestçe dağıtılmasına engel olunmaması için emirler verilmişti. Bu sebeple Şerif Paşa'nın arkadaşı Cemal Paşa'nın 3 Aralık 1919'da dikkatini çekmeyi gerekli buldu. Ankara'ya geliş. Efendiler, meclis-i mebusanın İstanbul'da toplanmasına engel olmamak zarureti üzerine İstanbul'da toplanacak mecliste vatanın bütünlüğünü, Devlet ve milletin bağımsızlığını elde etmekten ibaret olan hedefi korumak ve savunmak için anlaşmış kesin kararlı bir grup oluşturmayı tek çare olarak düşündük. Bunun sağlanması için bildiğiniz gibi 18 Kasım 1919 tarihli talimat ve genelgede milletvekillerinin belirli yerlerde grup grup toplanarak üzerinde görüşecekleri önemli noktalardan biri olmak üzere bu konuya yer vermiştik. Aynı tarihte Düşündük ki bu grubu oluşturabilmek için her sancakta birer milletvekilini Eskişehir'e davet edelim. Eskişehir üzerinden trenle İstanbul'a gidecek milletvekillerinde davet edeceğimiz milletvekilleriyle birleştirelim ve kendimiz de Eskişehir'e giderek yapılacak genel bir toplantıda enine boyuna görüşmelerde bulunalım. Bu arada milletvekillerinin İstanbul'daki güvenlikleriyle ilgili tedbirleri de söz konusu etmek istiyorduk. Ancak... Bundan sonra vereceğim bilgilerden anlaşılacağı üzere bu toplantıyı Ankara'da kalarak yapmayı tercih ettik. Sivas'ta bir ay kadar daha kaldıktan sonra Ankara'ya hareket ettik. Ankara'ya gelişimizi 27 Aralık 1919 tarihli şu açık tebliğ ile her yere duyurduk. Sivas'tan Kayseri yoluyla Ankara'ya hareket eden heyeti temsiliye, bütün yol boyunca Ankara'da büyük milletimizin çok sıcak ve içten gelen vatanseverlik gösterileri arasında... Bugün şehre geldi. Milletimizin gösterdiği bu birlik ve kararlılık örneği... ...memleketimizin geleceğine güven konusundaki inançları... ...sarsılmaz bir şekilde güçlendirici niteliktedir. Şimdilik heyeti temsiliyenin merkezi Ankara'dadır. Saygılarımızı sunarız efendim. Heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal. 2 Ocak 1920 tarihinde cemiyet merkez heyetlerine... Hacı Bektaş'ta Çelebi Cemalettin Efendi'ye, Mutki'de Hacı Musa Bey'e ayrıca bir bildirde bulunduk. Bu tebliğimizin metni ve yazılış biçimi şöyleydi. Yolculuğumuz sırasındaki gözlem ve incelemelerimiz... Bizlere gerçek koruyucu olan Ulu Tanrı'nın ilahi lütfuyla görünen milli birliğimizin dayanmış olduğu milli teşkilatın kökleşmiş millet ve memleketin geleceğini kurtarmak için gerçekten güvenilir bir kuvvet ve kudret haline gelmiş olduğunu şükürler olsun gösterdi. Dış durum ve bu milli birlik ve kararlılık sayesinde ve Erzurum Sivas Kongreleri esasları çevresinde vatanın ve milletin çıkarlarına elverişli bir şekle girmiştir. Kutsal birliğimize, kararlılık ve imanımıza dayanarak haklı isteklerimizin elde edileceği güne kadar büyük bir dirençle çalışılması ve bu bildirimizin genelge halinde köylülere varıncaya kadar bütün millete duyurulması rica olunur. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi adına Mustafa Kemal. Kazım Karavekil Paşa, Heyeti Temsiliyenin Ankara'ya gitmesine taraftar değildi. Efendim. Eğet-i Temsiliye'nin merkezinin Ankara'ya taşınması düşüncesi oldukça eskiydi. Bu düşünce ilk defa söz konusu olduğu sıralarda... ...Kazım Karabekir Paşa'dan gelmiş olan bir telgrafı burada olduğu gibi aktaracağım. Erzurum, 3 Ekim 1919. Şifre, 3. Kolon Komutanları. Eğet-i Temsiliye'ye, Kuvayi Milliye'yi temsil eden yüksek heyetin dil Ankara'ya... ...hatta Sivas'ın batısına geçmemesi görüşündü. Çünkü Doğu illerinin Kuvayi Milliye'si demek olan bu heyetin... ...bütün bütün uzaklaşması dolayısıyla bu illerin teşkilatsız kalmasına yol açacaktır. Şimdiye kadar pek haklı ve mantıklı olarak yöneltilmekte olan milli mücadelenin... ...öteden beri her zaman her teşebbüsümüzü kötü görmek ve göstermek isteyen düşmanlarımıza karşı da... ...eskiden olduğu gibi bir yerden yöneltilmesi için... Heyeti temsiliyenin Sivas'tan batıya Geçmemesi görüşünde bulunduğumu arz ederim 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabek Böyle bir telgrafın asılsız Olduğu yargısına varmak isterim. Fakat ne çare ki Şifre telgraf Erzurum'dan Sivas'taki 3. Kolordu'ya çekilmiştir Çözülen şifrenin altında Açıldı Fethi 4-5 Ekim ilgiye yazı Ve imzası olduğu halde 3. Kolordu'dan bize gönderilmiştir Efendim Kazım Karabekir Paşa, davetimiz üzerine Sivas'a geldikten ve bizimle görüşmelerde bulunduktan sonra, şüphesiz bu telgrafla daha önce bildirdiği düşünce ve görüşünün yerinde olmadığını anlamış olacaktır. Ancak bu düşünce ve görüşündeki isabetsizliği anlamak için, mutlaka yüz yüze gelip görüşmeye hiç de ihtiyaç olmayacağı açıkça bellidir. Bu düşünce ve görüşün dayandırılmış olduğu sebeplere şöylece bir göz atmak bile, ...onların yanlışlığını anlamaya yeter sanırım. Bir defa heyeti temsiliyenin yalnız Doğu illerinin milli gücünü oluşturmadığı... ...veya temsil etmediği ve belki bütün memleketin, Anadolu ve Rumeli'nin... ...milli güçlerini temsil ettiği çoktan bilinmiş olmak gerekirdi. Kaldı ki bu nokta üzerinde günlerce süren telgraf başı tartışmaları olmuştu. Bir de heyeti temsiliyenin Sivas'tan Ankara'ya taşınması... ...doğu illerinde teşkilatsızlık doğuracak bir sebep olamazdı. Heyeti temsiliyenin... ...doğu illerine Sivas'tan taygrafla verdiği emirleri ve talimatı... ...aynı şekilde Ankara'dan verebileceğine şüphe yoktu. Buna karşılık heyeti temsiliyenin... ...doğu illerinden çok batı illerine ve İstanbul'a yakın bulunmasını gerektiren... ...ve haklı gösteren mantıklı sebepler elbette çoktu. Önce batı ve Batı illerimizden... ...doğrudan doğruya düşman eline geçmiş olanlar vardı. Bu illerimizi işgal eden düşman karşısında... ...sağlam savunma cepheleri kurmak... ...ve onların kuvvetlendirilmesini sağlamak gerekirdi. Oysa Doğu illerimizde böyle acıklı bir durum yoktu. Kesin olarak yakın bir fiili tehlikede doğabileceği benzemiyordu. Uzak bir ihtimale göre... ...diyelim ki Doğu'dan Ermenilerin... ...doğrudan doğruya bir saldırıya geçecekleri kabul olunsaydı bile... Onun karşısında Huvayi Milliye ile desteklenmesi kararlaştırılmış olan 15. kolordu, kendilerinin komutası altında hazır bulunuyordu. Ne var ki İzmir cephelerinde çeşitli komuta yöntemleri, değişik nitelikte kuvvetler ve türlü türlü olumsuz kaynaklardan gelen değişik yapıda türlü zararlı etkiler vardı. Adana'nın işgaline karşı daha cephe kurulamamıştı. Genel durumu yönetme sorumluluğunu üzerine alanlar en önemli hedefe ve en yakın tehlikeye elden geldiği kadar yakın bulunmalıdırlar. Bu bakımdan uyulacak yol ve yöntem şudur ki, genel durumu yönetip yürütme sorumluluğunu üzerine alanlar en önemli hedefe ve en yakın tehlikeye elden geldiği kadar yakın yerde bulunmalıdırlar. Yeter ki bu yakınlık genel durumu gözden kaybettirecek derecede olmasın. Ankara bu şartları kendinde toplayan bir nokta. Herhalde cephelerle ilgileneceğiz diye Balıkesir'e, Nazilli'ye veyahut Afyonkarahisar'a gitmiyorduk. Fakat cephelere ve İstanbul'a demir yoluyla bağlı bulunan ve genel durumu yönetme bakımından Sivas'tan hiçbir farkı olmayan Ankara'ya gelecektir. Meclisi Mebusan'ın İstanbul'dan toplanması zorunlu görüldükten sonra ise Ankara'ya gelmenin ne kadar yerinde ve yararlı sayılmak lazım geldiğini açıklamayı gereksiz mi? ''Efendiler, heyeti temsiliyenin Ankara'ya taşınmaması için sebepleri ileri sürülürken, bu arada hele öteden beri her zaman her teşebbüsümüzü kötü görmek ve göstermek isteyen düşmanlardan söz edilmiş olmasına hiçbir anlam veremedim. Gerçekten kendinin dediği gibi düşmanlar bizim hangi davranışımızı, hangi faaliyetimizi iyi görmüşlerdir veya görebilirler ki ona göre hareket edelim. Eğer bu düşünce ve görüşe yol açan... İstanbul'da milli davaya inanan bir Ali Rıza Paşa hükümeti vardır. Meclis Mebusan'da orada toplanarak millet ve memleketin mukadderatını denetlemeye başladıktan sonra heyet temsiliyenin batı cepheleriyle Meclis Mebusan'la ilgi ve ilişkisine ne lüzum kalır? Bu takdirde heyet temsiliyenin yalnız Doğu illerinin teşkilatı ile ilgilenmesi ve yetinmesi daha yerinde ve daha yararlı olmaz mı? Şeklindeki bir düşünce ve görüş idiyse, 1 dereceye kadar üzerinde durulabilir. Fakat böyle olunca da genel durumu olayların iç yüzünü ve gerçek şartları, görüş ve anlayış bakımından heyeti temsiliye ile Kazım Karabekir Paşa arasında doldurulması imkansız bir hendek olduğunu kabul etmek gerekir. Heyeti temsiliyenin Ankara'ya gelmesini düşmanlar kötü görecektir. Noktasında daha çok durularak, Belki ileri sürülmüş olan düşünce ve görüşün çıkış kaynağı daha iyi kavranabilirse de, bizim şimdilik buna ayıracak fazla zamanımız yoktur. Yeni milletvekilleriyle Ankara'da görüşme teşebbüsü. Efendiler, daha önce söylediğim gibi bir iki günlük bir toplantı ve görüşme isteğiyle milletvekillerini davet için ilk yazdığımız telgrafta, ki bu telgrafın örneğini basılmış olarak yazılı evrak halinde postayla göndermiştik, Maksat açıklandıktan sonra heyeti temsiliyenin bulunacağı bir yerde toplanılacaktır. Toplantı tarihi, gönderilecek milletvekillerinin adları ve adresleri belli olduktan sonra haberleşilerek kararlaştırılacaktır. Heyeti temsiliye kısa bir süre sonra İstanbul'a yakın bir yere gidecektir dermiştim. Ankara'ya varışımızda Ankara Eskişehir demiryolu işlemeye başlamış olduğundan Önceki bildirimize 29 Aralık 1919 tarihinde yaptığımız bir ekle milletvekilleriyle görüşme yeri olarak Ankara'yı gösterdik ve bunu bir genelge ile bildirdik. Bu genelgenin bir maddesi de öteki milletvekillerinden mümkün olduğu kadar çok kimsenin görüşmelere katılmasının fazlasıyla istenmekte olduğu yolundaydı. Efendim. Sonucunun pek yararlı olacağını umduğumuz bu hayırlı ve vatanseverce faaliyetin bile İstanbul hükümeti tarafından önüne çıkıldığını bildirsem, hayret etmezsiniz sanıyorum. Bayburt'ta bir yalancı peygamber. Saygıdeğer efendiler, İstanbul'un dokunduğumuz ve açıklamasını yaptığımız can sıkıcı durumu ile uğraşırken, memleketin doğu ucuda bir yalancı peygamberin yarattığı oldukça önemli ve kanlı bir olay geçiriyordu. Bununla ilgili olarak 15. Kolordu Komutanlığı'ndan birçok raporlar geliyordu. Bayburt'a 4 saat uzaklıkta Hart kariyesi vardır. Kariye, ihtiyar heyeti olmayan köy. Bu kariyede oturan Eşref adında bir şeyh, Şiilik telkinlerinde bulunuyormuş. Bundan üzüntüye kapılan Bayburt müftüsü ve din adamları, şeyhi getirerek sorguya çekmek için kurdukları bir heyeti Hart'a göndermişler, ...ve mali hükümet adına Şeyh'i davet etmişler. Şeyh bu davete uymamış. Yerel hükümet elli kişilik bir birlik göndermiş. Buna bütün öfkelenen Şeyh, mürütleriyle birlikte birliğe saldırmış, silahlarını ve cephanesini almış, er ve subaylarını esir, bazılarını da şehit etmiş. Bunun üzerine çevredeki bazı birlikler Bayburt'a gönderilmekle birlikte, işin kan dökülmeksizin... Barış yoluyla çözüme bağlanması tercih edilmiş. Şeyhe din adamları ve yüksek rütbeli subaylardan kurulu birkaç heyet gönderilmiş. Hükümete boyun eğmesi için öğütler verilmiş. Böylece boşu boşuna 16 gün kaybedilmiş. En son giden Erzurum Kadısı Başkanlığındaki heyetin ricası da Şeyh Eşref üzerinde etkili olamamış. Aksine Şeyh bunlara hepiniz kafirsiniz. Kimseyi tanımam ve boyun eğmem, savaşacağım. Allah bana buyruğumu kullarıma duyurmakla görevlisin dedi. Yolunda bir ultimatum vermekle birlikte bir yandan da köylere sahibi şeriat ve Mehdi-i Muntazar imzalarıyla bir takım bildiriler göndererek halkı kandırmış ve kendine katılmalarını sağlayarak başkandırmış. Bunun üzerine bizzat Bayburt'a gelip 9. Dümenin komutasını ele alan yerbay Halit Bey 25 Aralık 1919 günü ...yeterince kuvvetle harta hareket eder. Şeyh başına topladığı asilerle karşı koymaya karar verdiğinden... ...topçu ve piyade birliklerinin şeyhle çatışması ve çarpışması gerekir. Bu sırada şeyhin müritlerinden bir takımları da... ...harta yardım etmek üzere çevre köylerde toplanırlar. Nihayet Yarbay Halit Bey'in doğrudan doğruya... ...Bayburt'tan bana gönderdiği 1 Ocak 1920 tarihli şifresinde bildirdiği gibi... Hart olayı yalancı peygamberle oğullarının ve kendine bağlı adamlarından bazılarının öldürülmesi ve hartın teslim alınmasıyla sonuçlanmıştır. Harbiye Nazırı Cemal Paşa genç komutanları başından uzaklaştırmak istiyor. Efendim, Harbiye Nezareti ile heyet temsiliye arasında bir türlü çözüme bağlanamamış bir konu vardı. Nazır Paşa, İstanbul'da bulunan generalleri kolordunu ve albay rütbesindeki komutanları tümenlerin başına geçirmek istiyordu. Öteki komutan ve subayları da Anadolu'daki birliklere göndereceğinden söz ediyordu. Bu isteği bir ilke olarak ileri sürmüş ve uygulamasını da Harbiye Nezareti eski müsteşarı Ahmet Fevzi Paşa'yı Ankara'da Ali Fuat Paşa'nın yerine 20. kolordu komutanlığına Nurettin Paşa'yı da Konya'da Albay Fahrettin Bey'in yerine 12. kolordu komutanlığını atamak şeklinde bir oldu bittiye getirmek istemişti. Bu sisteme uyulup uygulandığı takdirde 1. Dünya Savaşı'nda yetişmiş, kolordu ve tümen komutanlıklarına yükselmiş ne kadar genç general ve komutan varsa şüphesiz bunların hepsi de bu görevlerden uzaklaştırılmış olacaklardı. Çünkü İstanbul'da toplanmış bulunan eski general ve komutanlar özellikle rütbe bakımından büyük ordu birliklerinin başında bulunan genç komutanlardan önde geliyorlardı. Biz asla bu prensipten yan olamazdık. Özellikle içinde bulunduğumuz şartlar unutularak gelişilen böyle sakat işlere elbette olur diyemezdik. Bundan dolayı Cemal Paşa'ya her zaman görüşümüzü ve atanan yeni kol ordu komutanlarının gönderilmemeleri gereğini bildiriyordu. Harbiye Nazırı Cemal Paşa. Dediklerim yapılmazsa görevden çekilirim ve millet meclisinin açılması gerçekleşmeyecek bir hayal olur. Cemal Paşa, Ocak ayı başlarında o tarihte Harbiye Nezareti Başyaveri bulunan Salih Bey'i 8. Kolordu Komutanı Salih Paşa'dır. Kendinin iki mektubu, bu mektuplara ekli olarak İtilaf Devletleri Olağanüstü Temsilcilerinin 24 Aralık 1919 tarihli ortak bir notası ve bu notaya hükümetin verdiği cevap örneğiyle birlikte Ankara'ya gönderdi. Cemal Paşa, bu mektuplarında da komuta değişikliği ve görevden alma düzenlemeleriyle ilgili prensibinden komutanlığa atadığı Ahmet Fevzi ve Nurettin Paşaların görevleri başına gitmelerini sağlama gereğinden söz ediyor. Ve özellikle ordunun önemli komuta mevkilerinde son milli mücadeleye açıkça katılmış olan kimselerin bizzat ve resmen bulunmaları dışarı ve özellikle yabancılara karşı orduda siyasetin hakim olduğu görünümünü verir ve bu da herhalde kötü etki yapar. ''Nezaret doğrudan doğruya bu etkilerin fiili baskısıyla karşı karşıyadır.'' diyordu. Görevinden çekileceğini yine tekrarlıyor ve bu defa, bu durumda artık millet meclisinin toplanmasının gerçekleşmeyecek bir hayal olacağını haber veriyordu. Efendiler, bu konuyla ilgili olarak verdiğim cevapları şöylece özetleyebilirim. Görüşlerimizde isabet bulunduğu yolundaki inancımızı tekrarlarız. Ferit Paşa'nın kötü yönetiminin mirası olan, Aydın cephesinin ve bölgesinin ve oralardaki Kuvayi Milliye'nin şimdiki ve gelecekteki durumunu büyük bir ilgi ve dikkate alıyoruz. Gelecek için ümit verici bir durumun yaratılmasını düşünüyoruz. Ali Fuat Paşa'nın devlet ve millet gözünde her türlü eleştirinin dışında bulunduğu inancının korunması ana şarttır. Milli mücadele sırasında her ne şekilde olursa olsun ileri atılmış olanların... Görevlerinden uzaklaştırılmaları ve durumlarının değiştirilmesi fedakarlıklarının suç sayıldığı şeklinde yorumlanır. Bu durum bizim sonuna kadar değişmeyecek olan görüşümüze göre asla uygun sayılamaz. Hükümetçe söz konusu olan siyasi sakıncaları ortadan kaldırmak için yapılacak her şey yapılmıştır. Ahmet Fevzi Paşa bizimle işbirliği yapabilme yeteneğine sahip değildir. Ahmet Fevzi Paşanın özel görevle gezip dolaşırken. ...gittiği yerlerde söylediği mantıksız sözleri bildirmiştik. Bunu kendimden beklemem diye buyurmuştunuz. Ahmet Fevzi Paşa'nın arkadaşlara yazdığı özel bir şifreli telgrafta ...Ordu bugünkü anarşik durumunda kaldıkça memleket için felaket kaçınılmazdır diyor. Bu kişi ordunun milli teşkilatı desteklemesini anarşi olarak kabul ediyor. Oysa bilmek gerekir ki ordu milli teşkilat kadrosunun dışında değil... Belki onun ruhunu ve temelini oluşturmaktadır. İtilaf Devletleri temsilcilerinin Ali Rıza Paşa kabinesine verdikleri ortak nota. Efendiler, şimdi Başşaver Salih Bey aracılığıyla gönderildiğini bilginize sunduğum İtilaf Devletleri olağanüstü temsilcilerinin Ali Rıza Paşa kabinesine verdikleri ortak notadan da biraz söz edeyim. Fransa, Büyük Britanya ve İtalya olağanüstü komiserleri, Karadeniz Ordusu ve Başkomutanı Sir George Milne, Osmanlı Harbiye Nazırı arasında geçen bir takım yazışmalara Osmanlı hükümetinin dikkatini çektikten sonra, bu yazışmalardan açıkça anlaşılıyor ki, Harbiye Nazırı Cemal Paşa, Karadeniz Ordusu Başkomutanının Paris Konferansı kararlarına uyarak verdiği talimatı uygulayacak yerde, yüksek görevinin gerektirdiği sorumluluktan kaçınarak bir takım kabulü imkansız özürler ve sebepler ileri sürmüştür. Olağanüstü komiserler Harbiye Nazırı'nın takındığı tavrın yol açacağı tehlikeli sonuçlar üzerine Osmanlı Devleti'nin dikkatini çekmekle birlikte Karadeniz Ordusu Başkomutanı tarafından bildirilen konferans kararlarının uygulanması için ne gibi tedbirler almayı düşündüğünü öğrenmek ister. Olağanüstü komiserler olayı öğrenen İtilaf Devletleri Yüksek Meclisi'ni aydınlatmak üzere Yüksek Meclis adına verilen emirlerin Harbiye Nazırı tarafından yerine getirilmemiş olmasını Osmanlı Hükümeti'nin nasıl karşıladığını hemen bildirmesini ister diyorlar. Efendiler, Osmanlı Hükümeti bu notaya verdiği cevapta, İzmir'in işgalinin nasıl başladığını, Karma komisyonun nasıl soruşturma yaptığını ve soruşturmaya kadar geçen zaman içinde, Yunan yırtıcılığı karşısında halkın nasıl can ve namusunu koruma kaygısına düştüğünü, hükümetle ordunun daima araştırma komisyonunun adalet ve insafına güvendiğini, Yalnız akan kanları hiç değişse şimdilik dindirmek için Osmanlı harbiye nezaretinin genel min cenaplarına 23 Ağustos 1919 tarihli bir yazıyla teklifte bulunmuş olduğunu bildiriyor. Bu teklifin Yunan birlikleriyle Kuvay Milliye arasına Osmanlı birliklerinin yerleştirilmesinden ibaret olduğunu ancak bu teklifin kabul edilmediğini ifade ediyor. Sonra işgal bölgesinin Yunan birliklerinden başka İtilaf birlikleri tarafından da işgali teklifiyle ilgili 20 ve 27 Ağustos 1919 tarihli iki yazıya ve bunların da karşılıksız kaldığına işaret olmuyor. İtilaf devletlerinin Karadeniz Başkomutanı, Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı'na doğrudan doğruya talimat ve emir vermektedir. Şimdi efendiler, bu üç belge metnini göz önünde bulundurarak hep birlikte kısa bir yorumlama yapalım. Komiserlerin notasından anlıyoruz ki İtilaf Devletleri'nin Karadeniz Başkomutanı Mr. George Milne Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı'na Cemal Paşa'ya doğrudan doğruya kendi emri altındaymış gibi talimat ve emirler vermektedir. Cemal Paşa şimdiye kadar bize bunu bildirmedi. Ve yine anlıyoruz ki Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı aldığı talimat ve emirleri yerine getirememekten, ...ve kabulü imkansız özürler ve sebepler ileri sürmüş olmaktan dolayı suçlanıyor. Harbiye Nazırının aldığı emirlerin ne olduğunu kestiriyor... ...ve niçin yapamamakta olduğunu da anlıyoruz. Çünkü Kuvayi Milliye engeldir. Kuvayi Milliye Harbiye Nazırının ve hükümetin... ...Başkomutan Mr. George Millen'in emirlerine ve talimatına uyarak verdiği... ...veya vereceği emirlere boyun eğmiyor. İşte komiserler Paris Konferansı adına bunu kabul edilebilecek nitelikte bir özür ve sebep saymıyorlar. Demek istiyorlar ki hükümetseniz, harbiye nazırıysanız, memlekete, millete, orduya hakim olmalısınız. Hakimseniz ileri sürülen özürler ve sebepler kabul edilebilecek gibi değildir. Efendiler, Ali Rıza Paşa kabinesi 2 Ekim 1919'da iş başına geçti. Ondan önce Ferit Paşa kabinesi vardı. Buna göre Kuvayi Milliye ile Yunan birlikleri arasında Osmanlı birliklerinin yerleştirilmesiyle ilgili 23 Ağustos 1919 tarihindeki teklifi yapan Ferit Paşa kabinesidir. Ali Rıza Paşa kabinesi daha bir teklif ileri sürmüş değildir. Ancak buna rağmen Başkomutan Min, 3 Kasım 1919 tarihinde düşmanların gireceği bölgenin sınırını çiziyor ve bu sınıra kadar Yunanlıların girmelerinin sağlanmasını Cemal Paşa'ya emrediyor. İşte Cemal Paşa'nın yerine getiremediği emir bu oluyor. Teşekküre değer bir durumdur ki gerek kendi gerek içinde bulunduğu kabine nihayet iş başına geçtikten bir ay sonra Kuvay Milliye'ye karşı güçsüz olduklarını yabancı komiserlere söyleyebilmişlerdir. Efendiler bu belgelerden anlaşılması gereken en önemli ve en anlamlı nokta bence kabinenin ortak motaya vermiş olduğu karşılıkta komiserlerin ileri sürdükleri noktalara büyük bir alçak gönüllülük ve incelikle cevap verilirken bir hususun asla dikkate alınmamış olmasıdır. O da efendiler, Mr. George Min'in Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı'na doğrudan doğruya emir ve talimat vermekte oluşudur. Bu durum ne milli teşkilata karşı onur meseleleri çıkaran Harbiye Nazırı'nın ne de Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını korumak sorumluluğunu yüklenmiş olan kabinenin şeref ve haysiyetine dokunmuyor. Bu durumun kendilerinin haysiyetini ve devletin bağımsızlığını çoktan zedelemiş olduğunu fark etmek istemiyorlar. Hiç olmazsa protesto etmiyorlar. Hiç olmazsa bağımsızlığımıza darbe vuran bu saldırı ve tecavüze arıcılık edemeyiz diye bağırıp çağırmaya cesaret edemiyorlar. Cesaret edemiyorlar efendiler. Çünkü korkuyorlar. Nitekim korktukları başlarına geldi. Bunu yakında göreceğiz. Korkmamak için, insan haysiyetini ve milli gururun saldırıya uğrayamayacağı çevre ve şartlar içinde bulunmak gerekir. Buna değer vermeyenlerin, aslında bir insan için, bir millet için hiçbir saldırıya uğratılmaksızın korunabilmesi, en büyük namus borcu olan kutsal kavramlar üzerinde çoktan saygısız ve duygusuz oldukları yargısına hak kazandırmaktadır. İnsaf ve merhamet dilemekle millet işleri, devlet işleri görülemez. İnsaf ve merhamet dilemekle millet işleri, devlet işleri görülemez. Milletin ve devletin şeref ve bağımsızlığı korunamaz. İnsaf ve merhamet dilenmek gibi bir ilke yoktur. Türk milleti, Türkiye'nin gelecekteki çocukları bunu bir an akıllarından çıkarmamalıdırlar. Efendiler, Cemal Paşa'ya komuta değişikliğiyle ilgili noktalarda verdiğimiz cevabı bilginize sunmuştum. İzin verirseniz o cevabın baş tarafını oluşturan diğer noktalar üzerindeki görüşlerimizi de özetleyeyim. Temel noktalar üzerindeki görüşlerimiz şunlardı: 1- İtilaf devletlerinin her biri bütün Türkiye'den en büyük çıkarlarını sağlamak peşindedirler. Bu da Türkiye'de güvenilir bir dayanak noktasının elde edilmesini gerekli kılmaktır. Yabancıların açıktan açığa aleyhte görünmelerinin ve hoşnutsuz olmalarının sebebini... Kabinenin tarafsız tutumunda aramalıdırlar. 2. Kabine bildiri yayınlamakta acele etmemelidir. Bildiri kabine durumunu sağlamlaştırdıktan sonra yayınlanmalıdır. Kabinenin güçlü olması her bakımdan Kuvayi Milliye'ye dayandığı inancını verecek bir davranış tarzını benimsemesine ve bunu bütün dünyaya göstermesine bağlıdır. Meclis toplandıktan ve orada kuvvetli bir müdafaa-i hukuk cemiyeti grubu meydana geldikten sonra bildiriye sıra gelebilir. Bildiri herhalde barış konferansına gidecek delegeler yola çıkmadan önce. Fakat gruplar görüş birliğine varılarak düzenlenmelidir. Çünkü böyle olmazsa hiçbir önem ve değeri olmayacaktır. Bir de işe kabul edilecek yenilikleri duyurmakla başlamak doğru değildir. Aksine bildirde milletin bağımsızlığından ve ülkenin bütünlüğünden başlamak ve ancak bunun sağlanması şartına bağlı olmak üzere hükümet işlerinin ana çizgilerini tespit etmek yerinde olur. Bu bildiriye temel olacak önemli noktalar Sivas Genel Kongresi'nin bildiri ve tüzüklerinde yer almıştır. Orada gelecekteki sınırlar, devlet ve milletin bağımsızlığı, azınlıkların hakları, yabancı himayesinin milletçe nasıl karşılandığı gibi hususlar açıklanmıştır. Böyle bir bildiri şimdiden hazırlanır ve meclisin açılışında çoğunluk grubuyla görüşüldükten sonra ilan edilir. Uygun olanı budur. 3- Dahiliye Nazırı'nın çekilmesiyle kabinede bir bunalım doğmasına sebep görünmemektedir. Böyle bir düşünceden, Dahiliye Nazırı'nı sadrazam olarak kabul ettiğiniz anlamı çıkar. Bir kabinede bunalım ancak hükümet başkanının çekilmesiyle çıkabildi. Kabinenin Dahiliye Nazırı Şerif Paşa'ya, onun da Ferit Paşa'ya bağlı olduğu anlaşılıyor. Meclis açıldıktan sonra, Dahiliye ve Hariciye Nazırı'nın kesin olarak değiştirilecekleri yolundaki işareti anlayamadık. Bunu hazırlan, şimdiden böyle bir söz verdiler mi? Düşmanların meclisi açtırmak istemeyecekleri doğaldır. Yalnız padişahın meclisi dağıtma ihtimali de düşünülebilir mi? Eğer böyle bir ihtimal varsa, o halde meclisi İstanbul'da dağıtmak ve milleti meclissiz bırakmak için mi topluyoruz? Bu bakımdan padişahın bu konudaki görüşlerinin heyetimizce kesin olarak şimdiden bilinmesi gerekir ki, milletvekillerini İstanbul dışında güvenli bir yerde toplamak için teşebbüslerde bulunalım. Aksi halde meclis İstanbul'da toplanmak yüzünden yukarıda belirtilen durumlara düşerse... ...bunun sorumluluğu İstanbul'da toplanmasını ısrarla isteyenlere ait olacaktır. 4. Milletvekillerinin görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelmeleri yararlıdır. Ankara halkıyla yakından tanışmak için verdiğim konferans. Efendiler, beni gerçekten samimi, parlak ve güven verici duygularla karşılamış olan Sayın Ankara halkıyla... Daha yakından tanışmak ve onlarla görüşmek bir görev hükmündeydi. Onun için görüşmek üzere davet ettiğimiz milletvekillerinin gelmelerini beklediğimiz günlerde toplanmış olan Sayın Ankaralılara bir konferans vermiştim. Bu konferansın temel noktaları üzerinde kısaca konuşayım. Wilson Prensipleri Bu prensiplerin 14 maddesinden Türkiye ile ilgili olanları vardı. Zaten yenilmiş ve ateşkes anlaşması imzalamış Osmanlı Devleti, bu prensiplerin gönül okşayıcı ve göz aldatıcı manzarasıyla bir süre oyalandı. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Monros Mütarekesi'nin maddeleri ve bu maddeler arasında özellikle yedincisi, beyni yakan ateşten bir zehirdi. Yalnız bu madde vatanın geri kalan kısmını düşmanların işgal ve istilasına hazır bulundurmaya yeterdi. İstanbul'da birbiri ardınca gelen ve aciz kimselerden kurulmuş olan kabineler, şerefsiz, haysiyetsiz ve aşağılık görünüşleriyle sutsuz ve tanrıya bel bağlamış olan milletin sembolü olarak tanındı. Değer vermeye layık görülmemeye başlandı. Bu yüzden dünyanın medeni devletleri, medeniyetin gereklerini unutacak kadar saygısız oldu. Öteden beri Türk milleti aleyhinde bütün dünyada yapılan en mantıksız propagandalar, ...her zamankinden çok kulak vermeye değer bulundu. Dokuz aydan beri başlayan milli uyanış ve faaliyet... ...durumu ve görünüşü değiştirdi. Ve daha çok değiştirecektir. Millet, kurulmuş olan birliği korur... ...ve bağımsızlığı için fedakarlıktan çekinmezse... ...başarı muhakkaktır. Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınmış olan kararlar... ...milletin gerçekleştireceği amaçların temelini oluşturur. Ferit Paşa kabinesini düşüren millettik. Fakat Ali Rıza Paşa kabinesini iktidar konumuna getirmiş olma sorumluluğu millete ait değildir. Bununla birlikte anlaşma durumundayız. Yenihan isyanı Orta Anadolu'nun öteki bölgelerindeki bozguncuları da harekete geçirdi. Çapanoğullarından Celal, Edip, Salih ve Halit Beyler, Aynacı oğulları ve Deli Ömer çeteleri gibi bir takım eşkiyayı başlarına toplayarak 13 Haziran'da Yozgat civarında Köhnebucak merkezini 14 Haziran'da da Yozgat şehrini işgal ederek büyük bir bölgeye hakim oldu. Merkezi Sivas'ta olan 3. ordu Kuvvetleri ve o bölgede bıraktığımız milli kuvvetler yeterli değildi Eskişehir'deki Eten Bey ile Bolu dolaylarındaki İbrahim Bey müfrezesi de Yozgat bölgesine gönderildi. Yozgat ve dolaylarında asiler yok edildikten sonra oraya gönderilen müfrezelere öteki bölgelerde görev gelildi. Fakat bu yörelerde genellikle güvenlik kurulamadı. 7 Eylül 1920'de Küçük Ağa, Deli Hacı, Aynacı Oğulları denilen bir takım serseriler, Zile yakınlarında Kara Nazım, Çopur Yusuf adında bir takım adamlar da Erbaa yakınlarında yeniden faaliyete geçti. Bunlardan Aynacı Oğulları 300 atlı kadar toplayabilmişlerdi. Bu durum karşısında 2. Kuvve-i Seyyare adını alan İbrahim Bey müfrezesi tekrar bulunduğu Eskişehir bölgesinden Yozgat'a giderek, oradaki milli müfezeler ve jandarma kuvvetleriyle birlikte, maden, laca, Karamara Mecidözü bölgelerinde, çeşitli gruplar halinde karışıklık çıkaran ve eşkıyalık eden asileri takip ederek ortadan kaldırıldı. İbrahim Bey, asilerin ortadan kaldırılmasını ancak 3 aydan fazla bir zamanda başarabildi. Güney sınırlarımızda geçen olaylar. Efendim. Bu tarihlerle güney bölgelerimizde de bizi ciddi bir şekilde uğraştıran önemli isyanlar çıktı. Milli aşiretinin beyleri olan Mahmud, İsmail, Halil Bahur, Abdurrahman beyler, güneyde düşmanlarla gizlice ilişki ve bağlantı kurduktan sonra Siirt'ten Dersim dolaylarına kadar uzanan bütün aşiretlerin beyleri sıfatını takınarak bölgeyi baskı altına almak davasına kalkıştılar. Fransızlar 1920 yılı Haziran'ın başlarında Urfa'yı ikinci defa ele geçirmek için hareket ettikleri zaman, milli aşireti de Sivere'ye doğru ilerledi. Buna karşı o bölgede bulunan 5. tümenimiz görevlendirildi. Bu tümen, o bölgedeki milli kuvvetlerimizle de desteklendi. 19 Haziran 1920 tarihinde, birliklerimizin takibi altında, Güneydoğu yönünde düşman bölgesine kaçmaya mecbur edildi. Bu aşiret, bir süre düşman bölgesinde hazırlandıktan sonra, 24 Ağustos 1920'de, 3 bin atlı ve develi ve bin kadar da piyadeden oluşan bir kuvvetle yeniden bizim topraklarımıza geçti. Virar şehir yakınlarına geldi. Asiler aman dilemek maksadıyla geldiklerini söyleyerek o bölgedeki komutanlarımızı aldatıp tedbir almakta ihmale düşürdüler. Bu sırada o yakınlarda dağınık halde bulunan müfrezelerimize saldırarak onları yendiler ve 26 Ağustos 1920'de Viranşehir'i işgal ettiler. Haberleşmelerimize ve bağlantımıza engel olmak üzere de o bölgedeki bütün telgraf hatlarını kestiler. Ancak 15 gün sonra 5. tümenin Siverek, Urfa, Resulayin ve Diyarbakır'da bulunan birliklerinden gönderilen kuvvetlerle bize bağlı aşiret kuvvetleri asileri yenebilmişlerdir. Takip edilen milli yeniden güneye çöle kaçtı. Efendiler, güneyde milli aşiretinin isyanını bastırmaya çalışırken... Afyon Karahisar bölgesinde Çopur Musa adında bir adam da başına topladığı kuvvetle askerleri ordudan kaçmak için ayartıyor ve milleti askere gitmemeyi telkin ediyor. Çopur Musa 21 Haziran 1920 tarihinde çivrini bastı. Gönderilen kuvvetler karşısında kaçtı ve Yunan ordusuna katıldı. Konya isyanı. Efendiler, Çopur Musa olayından önce bir ayaklanma olayı da Konya'da oldu. 5 Mayıs 1920 tarihinde Konya'da bir bozgun derneği keşfedildi. Bu dernek üyelerinin ileri gelenleri tutuklanmaya başlandı. Bir gün sonra tutuklanmakta olan bu ileri gelenler halkı da kışkırtarak Konya içinde silahlı bir toplantı yapmaya giriştiler. Bir kısım hatta silahlı olarak dışarıdan gelerek hep birlikte isyan ettiler. Konya'da bulunan komutan elindeki kuvvetlerle cesurca hareket ederek... Asileri dağıtmayı ve ön ayak olanları tutuklayıp takip etmeyi başardı. Savaş cephelerinin durumu. Efendiler, meclisin açıldığı ilk günlerde çeşitli cephelerin ne durumda olduklarını da hep birlikte bir defa daha hatırlayalım. 1. İzmir-Yunan cephesi. Yüksek kurulunuzca da bilinmektedir ki Yunanlılar İzmir'e çıktıkları zaman orada 17. kolordu komutanı olarak merkeziyle birlikte Nadir Paşa bulunuyordu. Kuvvet olarak Yarbay Hürrem Bey komutasında 56. tümenin iki alayı vardı. Bu kuvvet özellikle Konorlu komutanının emriyle düşmana karşı koydurulmaksızın büyük hakaretler altında Yunanlılara teslim edilmiştir. Bu tümenin bir alayı, 172. alay Ayvalık'ta bulunuyordu. Komutanı Yarbay Ali Bey'di. Afyon Karahisar milletvekili Albay Ali Bey. Yunan ordusu işgal alanını genişletirken Ayvalık'a da asker çıkardı. Ali Bey bu Yunan kuvvetine karşı 28 Mayıs 1919'da savaşa girişti. Bu tarihe kadar Yunan birlikleri hiçbir yerde ateşle karşılık görmemişti. Aksine bazı şehir ve kasabalar halkı korkutulmuş, İstanbul hükümetinin emirlerine uyarak idare amirleri başta olmak üzere Yunan birliklerini özel kurullarla karşılamışlardı. Ali Bey'in Ayvalık bölgesinde savaş cephesi kurması üzerine yavaş yavaş Soma'da, Akhisar'da, Salihli'de milli cepheler oluşmaya başlamıştı. 1919 yılının 5 Haziran'ında başlayarak Albay Kazım Bey, Meclis Başkanı Kazım Paşa Hazretleri, Balıkesir'deki 61. Tümen'in komutasını vekaleten üzerine almıştı. Daha sonra Ayvalık, Soma, Akhisar kesimlerini içine alan Kuzey Cephesi Komutanlığını yaptı. Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Komutanlığına tayin edilmesinden sonra Kazım Bey'e Kuzey Kolordus Komutanlığı makam ve yetkisi verildi. Aydın dolaylarında İzmir'in işgalinden sonra asker ve halktan bazı vatanseverler, Yunanlılara karşı savunma, halkı cesaretlendirme ve silahlı milli teşkilat kurma gayretleriyle çalışıyorlardı. Bu arada İzmir'den ad ve kıyafet değiştirerek o bölgeye gitmiş olan Celal Bey, İzmir Milletvekili Celal Bey'in gayret ve fedakarlığı anılmaya değer. 15-16 Haziran 1919 gecesi Ali Bey'in Ayvalık'tan gönderdiği kuvvetler, ...Bergama'daki Yunan işgal kuvvetlerini bir baskınla perişan etmişlerdi. Bu baskına kısmen Balıkesir ve Bandırma'dan gönderilen kuvvetler de katılmıştı. Bu olay üzerine Yunanlılar dağınık ve zayıf müfrezelerini geri çekip toplamak gereğini duydular. Bu arada Nazilli'yi de boşalttılar. Bu sebeple Aydın'da hazırlıkta bulunurken çevreden toplanan halk kuvvetleri bunları sıkıştırmaya başladı. Yunanlılarla halk arasında şiddetli bir çarpışma oldu. Sonunda... Yunanlılar Aydın'da da boşaltıp çekildi. Böylece 1919 yılının haziran ayı ortalarında Aydın cephesi de kuruldu. Bu bölgede bulunan 57. Tümen'in komutanı Albay Mehmet Şefik Bey ve Tümen Topçu Komutanı Binbaşı Hakkı Bey'ydi. Halay komutanlarından Binbaşı Hacı Şükrü Bey, Milli Kuvvetlerin başında Yürük Ali Efe ve Demirci Mehmet Efe vardı. Sonunda Demirci Mehmet Efe duruma hakim olarak Aydın cephesi komutanlığını kendi üzerine aldı. Daha önce dolayısıyla bildirmiştim ki sonradan oraya gönderdiğim Albay Refet Bey, Refet Paşa bile Demirci Mehmet Efendi'nin komutanlığını kabul etmiştir. Efendiler, İzmir'in çeşitli cephelerinde kurulan ve yavaş yavaş subaylar ve askeri birliklerle desteklenmeye çalışılan milli cephelerin beslenmeleri daha çok doğrudan doğruya o bölgeler halkı tarafından sağlanıyordu. Bunun için de geri bölgelerde milli teşkilat kurulmuştu. Bu görevin halktan hükümete geçişi Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin kuruluşundan sonra sağlanabilmiştir. 2. Güneyde Fransız Cephesi A. Fransız birliklerine karşı doğrudan doğruya Adana bölgesinde Mersin, Tarsus, İslahiye bölgelerinde ve Silifke dolaylarında milli kuvvetler kurulmuş ve çok cesurca işe girişmişlerdi. Adana'nın doğu bölgesinde Tufan Bey adıyla hareket eden Yüzbaşı Osman Bey'in kahramanlıkları kayda değer. Milli müfrezeler Mersin, Tarsus ve Adana şehirlerinin girişlerine kadar sokulup hakim oldular. Pozantı'da Fransızları kuşatarak geri çekilmeye mecbur ettiler. Ve Maraş'ta, Antep'te, Urfa'da önemli savaş ve çarpışmalar oldu. Sonunda işgal kuvvetleri buradan çekilmeye mecbur edildiler. Bu başarıların kazanılmasında büyük rolleri olan Kılıç Ali ve Ali Sahip Beylerin adlarını anmayı bir görev sayarım. Fransız işgal bölgelerinde ve cephelerinde milli kuvvetler her gün daha esaslı bir şekilde teşkilatlanıyorlardı. Milli kuvvetler ordu birlikleriyle de desteklenmeye başlanmıştı. İşgal kuvvetleri her tarafta sıkı ve şiddetli bir şekilde zorlanıyordu. Efendiler, bu durum üzerine Fransızlar 1920 Mayısından başlayarak bizimle ilişki ve görüşme imkanları aradılar. Önce Ankara'ya İstanbul'dan bir binbaşıyla bir sivil geldi. Bu şahıslar İstanbul'dan önce Beyrut'a gitmişler. Eski Van milletvekili Haydar Bey bunlara aracılık ediyordu. Bu buluşma ve görüşmelerimizden elle tutulur bir sonuç çıkmadı. Fakat Mayıs sonlarına doğru Suriye Fevkalade Komiseri adına hareket eden... ...Mösyö Duguay adında bir zatın başkanlığında bir Fransız kurulu Ankara'ya geldi. Bu kurulla 20 günlük bir ateşkes anlaşması yaptık. Bu geçici anlaşmayla... Biz Adana bölgesinin boşaltılmasına bir başlangıç hazırlama hedefini güdüyorduk. Efendiler, bu Fransız kuruluyla yaptığım 20 günlük ateşkes anlaşması, Büyük Millet Meclisi'nde bazılarının itirazlarına uğradı. Oysa benim bu anlaşmayı kabul etmekle sağlamak istediğim yararlar şunlardı: Önce Adana bölge ve cephelerinde bulunan ve kısmen askerle de desteklenen milli kuvvetleri, sakince yeniden düzenlemek istiyorum. Milli kuvvetlerin bu çarpışma aralığında dağılabileceklerini de dikkate alarak... ...ateşkes bildirisi yanında bazı tedbirlerin alınmasını da emrettim. Bundan başka efendiler, önemli saydığım siyasi bir yararlanmayı da hesabı katıyorum. Büyük Millet Meclisi ve hükümetiyle ilişki ve işlemlerde bulunmaktaydılar. Bu bakımdan Fransızların İstanbul hükümetini bir tarafa bırakıp... ...Ankara'da bizimle görüşmeleri ve herhangi bir konuda uyuşmaları... O gün için sağlanması yararlı, önemli siyasi bir noktaydı. Bu ateşkes görüşmesinde, milli sınırlarımız içinde olup da Fransızlar tarafından işgal altına alınmış bulunan bölgelerin tamamıyla boşaltılmasını açık ve kesin bir dille istedim. Fransız delegeleri bu konuda yetki almak üzere Paris'e gitmek mecburiyetini ileri sürdüler. 20 günlük ateşkes anlaşması, bir bakıma daha esaslı bir anlaşma yapmak için yetki almaya zaman bırakmak gibi kabul edildi. Efendim, bu görüşme ve konuşmalarımızdan bende uyanan izlenim Fransızların Adana ve dolaylarını boşaltacakları merkezindeydi. Bu düşünce ve inancımı meclise ifade etmiştim. Gerçi Fransızlar ateşkes süresi sona ermeden Zonguldak'ı işgal etmek şekliyle anlaşmanın yalnız Adana bölgesine ait olduğunu göstermek istemişlerse de biz bu hareketin ateşkesi hükümsüz bıraktığı sonucuna vardık. Fransızlarla anlaşmamız bir süre gecikti. İstanbul Ankara ile temas veriyor ve bu teması Nurettin Paşa sağlamaya çalışıyor. Saygıdeğer efendiler, 9 Mayıs 1920 günü meclisin gizli oturumunda açıklama yaparken ve Fransız memurlarıyla kurulları tarafından bizimle ilişki ve bağlantı kurma yolları arandığını bildirirken milletvekillerinden biri, yanlış hatırlamıyorsam Çorum Milletvekili Rahmetli Fuat Bey birkaç günden beri güya İstanbul bizimle anlaşmak istiyormuş. ''Bu konuda bilgi verir misiniz?'' diye bir soru yöneltti. Gerçekten o tarihten 4-5 gün önce İstanbul'da Leon adında biri Çanakkale üzerinden bizi aramıştı. Ankara'yı bulduktan ve bizim burada bulunduğumuzu anladıktan sonra dediler ki, ''Söyleyeceğimiz şeyler pek önemlidir. Onun için haberleşmeyi geceye bırakalım. Ordu merkezleri de aradan çekilsinler.'' O gece görüşmediler. Fakat bir iki gece sonra yeniden aradılar. Bu defa karşımıza çıkan kimse... Eski İzmir valisi Nurettin Paşa imzasıyla bir telgraf yazdırdı. Bu telgrafın içindekiler şöyleydi. Ben iki arkadaşımla birlikte İstanbul'un sizinle anlaşmasına aracılık etmeyi vatan için yararlı bir görevse Buradaki hükümet ve İngilizler buna razı oldular. Sizin de olumlu cevabınızı bekleriz. Nurettin Paşa telgrafını heyeti temsiliye başkanlığına yazıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin kuruluşundan çalışmaya başladığından ve Büyük Millet Meclisi'nin varlığını ve yasallığını doğrulayan Hiyanet-i Vataniye Kanunu'ndan habersiz göründü. Nurettin Paşa'nın telgrafını Milli Savunma Bakanı olan Fevzi Paşa Hazretleri'ne yurtdik. Fevzi Paşa, Nurettin Paşa'ya cevap verdi. Bu cevabında dedi ki, telgrafınızı heyeti temsiliye başkanlığına çekmekle daha gerçek durumdan haberdar olmadığımız anlaşıldı. Ve durumu açıkladıktan sonra İstanbul'da hangi makam Ankara'da hangi makamla görüşmek istiyor dedi. Bu telgrafa imzasız olarak gelen cevapta, telgrafı yazan kimseler şimdi burada değillerdir. Bunu bırakıp gittiler. Yarın saat 10'da size bilgi veririz deniyor. Bundan sonra Nurettin Paşa ikinci defa olarak yine aradı. Bu defa telgraf haberleşmeleriyle anlaşma imkanı olmadığından siz yetkili bir heyeti İstanbul'a gönderin. Görüşelim ve anlaşalım diyordu. Efendiler biz de cevap olarak dedik ki Pek doğrudur. Gerçekten telgrafla anlaşmak mümkün değildi. Fakat siz Mudanya'ya geliniz ve ne vakit gelebileceğinizi de bildiriniz. Bizim tarafımızdan da orada yetkili kimseler hazır bulunur. Bursa'ya da gereken talimat verildi. Ondan sonra bir daha arayan olmadı. Hoca Müfit Efendi, Kırşehir, acaba gerçekten Nurettin Paşa mıydı diye sordu. Ben de, evet, gerçekten Nurettin Paşa'ydı karşılığını verdim. Efendiler. İstanbul Hükümeti'nin Nurettin Paşa aracılığıyla yaptığı bu başvurunun... ...Anzavur'un Balıkesir bölgesinde yenilgeye uğratıldığı... ...ve Bolu'da başarı kazanmaya başladığımız günlere rastladığını da belirtmeliyim. Nurettin Paşa Ankara'da. Efendiler, Nurettin Paşa'dan bir daha telgraf aldık. Fakat kendi Diyarbakırlı Kazım Paşa ile birlikte... ...1920 yılının Haziran ayı ortalarında Ankara'ya geldi. Bizimle işbirliği etmeden önce... ...bazı konularda görüşümüzü anlamak istediğini söyledi. Birincisi, hilafet ve saltanat makamı üzerindeki düşünce ve görüşümüz. İkincisi, Bolşeviklik konusundaki görüşümüz. Üçüncüsü, itilaf devletlerine karşı, özellikle İngilizlere karşı da savaşa karar verip vermediğimiz konularıydı. Görüşme ziraat okulundaki merkezimizin bir odasında gece yapıldı. Bu görüşmede Nurettin Paşa ile birlikte gelen Kazım Paşa'dan başka... Fevzi ve İsmet Paşalar da hazır bulunuyorlardı. Nurettin Paşa, birinci, ikinci sorulara aldığı cevapları pek doyurucu bulmadı. Fakat özellikle üçüncü sorunun cevabı uzun ve hararetli tartışmalara yol açtı. Çünkü biz demiştik ki, gayemiz milli sınırlarımız içinde toprak bütünlüğümüzü ve milletin bağımsızlığını tam olarak sağlamaktır. Buna engel olmak üzere karşımıza çıkacak kuvvet kim ve ne olursa olsun... Mutlaka çarpışır ve başarı kazanırız. Bu konudaki karar ve inancımız kesindir. İşte Nurettin Paşa bir türlü buna inanamıyor ve razı olamıyordu. Nihayet kendine dedik ki, bu konuda görüşmeyi kabul etmekle yeni görüşlere varmak ve kararlar almak söz konusu değildir. Sen bugüne kadar milletin iyice belirmiş ve kesinleşmiş olan inançlarına uyacaksın. Ondan sonra kendine verebileceğimiz uygun bir görev üzerinde dururdu. Kendinin Konya Valisi Sivil Görevi ve Konya Yöresi Komutanı ünvanıyla... ...Yunan Cephesi'nin güneyindeki bölgenin komutanı olmasını uygun gördük. Asıl Batı Cephesi için komutan olarak 18 Haziran 1920'de Ali Fuat Paşa'yı görevlendirdik. Efendiler, o günlerde Yunan Cephesi'nde düşmanın bazı hazırlıklar yaptığı hissedildiğinden... ...cephede duyarlılık arttı. Bu yüzden Nurettin Paşa'nın görevi kesinleşmeden ve kendini görev yerine göndermeden... Acele olarak Batı cephesine hareketim gerekti. Nurettin Paşa'nın görevlendirme işleminin tamamlanmasını... ...Genelkurmay Başkanı bulunan İsmet Paşa'ya bıraktım. Gerçekten düşman bütün cephe üzerinde saldırıya geçmişti. Bizim birliklerimiz geri çekiliyordu. Nurettin Paşa cephedeki elverişsiz durumu anlayınca... ...İsmet Paşa'ya görev kabul edebilmek için bir takım şartların... ...hükümetçe karar altına alınması gereğinden söz etmiş. O şartlara göre... Hükümet memleketin yönetiminde ve önemli konularında esaslı ve kesin karar almadan önce Nurettin Paşa'nın düşünce ve onayını almak zorunda kalacaktır. Çünkü Büyük Millet Meclisi hükümetinde yer alan üyeler Tevfik Paşa ve benzerleri gibi olgun yaşta ve tecrübeli kimseler olmayıp genç bir takım kimselermiş. İsmet Paşa pek yadırgadığı bu zihniyet ve teklifi derhal şifreyle barabildi. Ben de Nurettin Paşa'nın kendine görev teklif ettiğim zaman söylemediği bu düşünceyi, genel durumda bunalım baş göstermesi üzerine ortaya atmış olmasını anlamlı buldum ve İsmet Paşa'ya verdiğim cevapta kendine görev verilmemesini elde ettim. Nurettin Paşa'nın Yunan saldırısı başladıktan iki gün sonra bana gönderdiği bir yazıda yazdıklarını dikkate değer bulmuştum. Arzu buyurursanız bu yazıyı yüksek kurulumuza olduğu gibi okuyayım. Ankara İstasyonu 24 Haziran 1920. Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına, Efendim Hazretleri. Atarmış olduğum komutanlıktan ve valilikten uzaklaştırma şekliyle görevden alınma durumumun bildiriliş şeklini hakaret saydım. Bir devlet adamı tarafından ileri sürülen vatanla ilgili bir düşünce ve görüşün tartışılmasına değil, dinlenilmesine bile değer ve önem verilmemesini ve ilgili Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin oylarını alıncaya kadar bile beklenmeyerek ve tahammül edilmeyerek, veyahut belki de buna gerek görülmeyerek iki veya üç kişi gibi pek az güyenin düşünce ve istekleriyle bu yolda işlem yapılmasında bir sakınca görülmemesini ve bundan dolayı da memleketin eğer yanılmıyorsam böyle bir anlayışla yönetilmesini millet ve memleket için tehlikeli saymakta olduğumun arzına başkanlık yüksek makamının izinlerini rica ederim. Bugünkü şartlar içinde görev kabulünü sakıncalı bulduğum ve işbirliğini yararlı göremediğim için Memleketim olan Bursa'da oturmak üzere ilk trenle Ankara'dan ayrılacağını bilginize sunar, veda ederim efendim hazretlerim. Nurettin İbrahim. Efendim benim bu yazıya verdiğim cevap da aynen şuydu. 25 Haziran 1920. Tüm General Nurettin Paşa'ya. İlgi 24 Haziran 1920 tarihli yüksek teskeneleri. Söz konusu edilen komutanlık ve valilik görevi, daha Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca resmen zatı halilerine verilmemiş ve tebliğ edilmemişti. Bu bakımdan ne atanmanız ne de ayrılmanız söz konusu değildir. Yalnız zatı halinize görev verilmesi düşünülmüş, bu konuda düşünce ve kararlı sorulmuştur. Atama durumu daha kesinleşmemiş olduğu bir sırada, genel kurmay aracılığıyla öğrenilen düşünce ve kanaatinizdeki kararsızlıklar üzerine hükümetçe atanmanızdan vazgeçilmesine karar verildi. Böyle bir kararı vermek için zam buyurduğunuz gibi, durum Büyük Millet Meclisi'nin genel kuruluna sunulması, mevcut ve yürürlükteki kanunların gereklerinden değildir. Bursa'ya giderek orada oturmanıza gelince, bağlı bulunduğunuz askerlik mesleği dolayısıyla, bu konuda Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Katı'na usulünce başvurmanız gereği tebliğ olunur efendim. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Nurettin Paşa Bursa'ya değil, Taşköprü'ye gitmiş, ve uzun zaman orada kalmıştır. Bundan sonra da kendine yeniden birkaç durum dolayısıyla dokunacağız. O durumları da yeri geldikçe gerektiği kadar açıklayacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin dış işleri konularında verdiği ilk karar Moskova'ya bir topluluk gönderilmesi. Efendim, kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin dış işleri konularında verdiği ilk karar Moskova'ya bir topluluk gönderilmesi olmuştur. Kurul Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'in başkanlığındaydı. İktisat vekili Yusuf Kemal Bey üye bulunuyordu. 11 Mayıs 1920'de Ankara'dan hareket eden kurulun asıl görevi Rusya ile ilişki kurmaktı. Rusya'nın hükümetimizle yapacağı anlaşmanın bazı hükümleri 24 Ağustos 1920'de parafe edilmiş olmakla birlikte durumun gereği olarak uzlaşmaya bağlanamayan bazı noktalardan dolayı gecikmiştir. Moskova Anlaşması diye anılan diplomatik belgenin imzası ancak 16 Mart 1921'de mümkün olabilmiştir. Saygıdeğer efendiler, memleket içinde yer yer kendini gösteren hiç isyanları takip etmekte gecikmeyen ilk genel Yunan saldırısı bakışlarımızı yeniden batıya çevirecektir. Yunanlıların ilk genel saldırısı Yunanlılar 22 Haziran 1920'de mil hattından genel saldırıya geçtiler. Kuvvetleri altı tümene çıkmış bulunuyordu. Üç tümenle iki koldan Hakisel Soma yönünden, iki tümenle Salihli yönünden, bir tümenle de Aydın cephesinden saldırdılar. Düşmanın kuzey kolu 30 Haziran 1920'de Balıkesire girdi ve süvarileri 2 Temmuz 1920'de Kilimli ve Karacabey'i işgal etti. Bu düşman karşısında bulunan 61. ve 56. tümenlerimiz. Ulubat Köprüsü'nü tahrip ederek Bursa'ya doğru çekildi. Düşman takibe devam ederek Bursa'yı da işgal etti ve ileri hatlarını Dünboz-Aksu hattına kadar sürdü. Bunun karşısındaki kuvvetlerimiz fazla sarsıldı. Eskişehir'e kadar çekildi. Bu savaşlar sırasında İngilizler 25 Haziran 1920'de Mudanya'ya ve 2 Temmuz 1920'de de Bandırma'ya birer müfreze çıkardılar. Salihli yönünde doğuya ilerleyen iki Yunan tümeni de 24 Haziran'da Alaşehir'e girdi. Daha sonra ilerleyerek 29 Ağustos'ta uşağı zapt etti. Ve Dumlu Pınar sırtları elimizde kalmak üzere bu bölgeye kadar ilerledi. Bu düşman karşısında bulunan 23. tümen ve milli kuvvetlerimiz çok kayıp verdi ve zayıfladı. Aydın'dan ilerleyen bir Yunan kolu da Nazilli'ye kadar geldi. Bu harekat sırasında Tümenlerimizin kuru birer kadro halinde olduklarını, hat malzemelerinin bulunmadığını ve henüz desteklenmelerine de imkan olmadığını bilirsiniz. Efendim, bizzat Eskişehir'e ve oradan da ileri bölgelere gittim. Gerek orada, gerek başka bölgelerde bulunan kuvvetlerimizin düzene sokulmasını emrettim. Yeniden düşman karşısında düzenli komutaya bağlı cepheler kurulmasını sağladı. Yunan taarruzu karşısında milli cephelerin bozulması üzerine... Mecliste şiddetli hücum ve eleştiriler. Efendiler, Yunan saldırısı ve milli cephelerin bozulması, mecliste büyük bir sıkıntıya, şiddetli hücum ve eleştirilere yol açtı. Büyük Millet Meclisi'nin 13 Temmuz 1920 günü, 41. toplantısında kusurlarından ve idaresizliklerinden dolayı, Bursa Komutanı Bekir Sami ve Valisi Hacı Muhittin Beylerin ve Alaşehir Komutanı Aşır Bey'in harp divanına verilmediklerinden dolayı, Genel Kurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı hakkında gen soru önergeleri okundu. Bu önergenin sahibi Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Şükrü Bey'di. Sinop Milletvekili Hakkı Hami Bey'in de derhal cezalandırılma konusundaki ısrarı Bravo sesleriyle karşılamıyordu. Önerge sahibi olan Mehmet Şükrü Bey'in Biz sorumlu tutulduklarını görmek istiyoruz. Feryadı üzerine gen soru kabul ediliyor. Soruşturma günü olarak tespit edilen 14 Ağustos 1920'de Kurmay Başkanı cevap verdi. Fakat bir türlü inandırmak ve yatıştırmak mümkün olamıyordu. Karahisar Milletvekili Şükrü Bey soruşturma istiyor. Diğer bir milletvekili bazı subay ve komutanların cezalandırılmalarının doğal olduğundan söz ederek... ...birçok örnekler sıralıyor. Başka bir milletvekili asker geri çekilirken bir komutanın 36 deve eşya götürmüş olduğunu söylüyor. Başka bir milletvekili de Yunan ordusunu kısa bir zaman içinde... Akhisar'dan Marmara sahillerine varıncaya kadar bütün şehir ve köyleri yıldırım hızıyla istira ettiğinden söz ederek Bursa felaketi dolayısıyla uğramış olduğumuz korkunç sarar dünyanın gözünde Anadolu'da savunma denilen şeyin bir göz korkulu olduğuna genel bir kanaat uyandırmış diyor ve bu büyük bozgunun sorumlularının cezalandırılmalarını istiyordu Efendim uzun ve ateşli olarak devam eden tartışmalara benim de karışmam gerekti Ortaya çıkan bu çok acı durumda meclisin üzüntü ve ilgisini takdir ettikten sonra düşünce ve duyguları yatıştırmak maksadıyla konuşma ve açıklamalar yaptım. Benim sözlerime karşı da yapılan ufak tefek hücumlara cevap verdikten sonra genel açıklamalar yeterli görüldü. Efendiler, ayrıntılarını meclis tutanaklarında okuduğunuz bu ateşli görüşmelerden önce 26 Temmuz 1920 günü de gizli bir oturumda buna benzer bir görüşme olmuştu. Orada da uzun açıklamalar yapmaya mecbur olmuştum. Çünkü üzüntü ve ızdırap sonucu yapılmakta olan eleştiri ve tekliflerde bu yenilgiyi doğuran gerçek sebepler sanki unutulmuş gibiydi. Bütün felaketin sebebi olmak üzere daha kurulalı ve üzerine görev yükleneli 2 ay bile geçmemiş olan Bakanlar Kurulu'nu sorumlu tutmak gayesi güdülüyordu bir aşkın bir zamandan beri Yunan ordusunun İzmir bölgesinde yerleşmiş ve durmadan hazırlanmakta bulunmuş olduğu, buna karşılık İstanbul hükümetinin ordumuzu sürekli olarak felce uğratacak şartlar hazırlamakla meşgul olduğu ve milletin kendiliğinden kurabildiği milli kuvvetleri dağıtıp yok ettirmeye çalışmaktan başka bir şey yapmadığı asla düşünülmüyor. Eğer bu bir yıl içinde Yunan kuvvetleri karşısında az çok bir varlık gösterilmiş idiyse, bunun da 5-10 fedakarın kendiliğinden gösterilmiş bulunan hazin ve gayretlerinin ürünü olduğunu insafla görmek istemiyor. Askeri harekatı gerçek durumu kavrayarak ve askerliğin gereklerini göz önünde tutarak düşünen ve inceleyen yoktu. Söylenilen sözler ya vatanseverlik duygusunun sürüklediği coşkunlukla veyahut aşırı duyarlılık sonucu olarak ağlayıp sızlama ve bağırıp çağırmak halinde dile getiriliyordu. Söz söyleyenler için de Ender olmakla birlikte milli inancı ve vatana bağlılığı şüpheli olanlar bile vardı. Söz konusu ettiğimiz bu gizli oturumda uzun açıklamalarım sırasında özellikle demiştim ki, felaket paşa gelmeden önce onu önleme ve ona karşı savunma çarelerini düşünmek gerekir. Geldikten sonra üzülmenin yararı yoktur. Yunan saldırısı yapılmadan önce yapılacağı kuvvetli bir ihtimalle biliniyordu. Eğer bunu önleyecek çare ve tedbirler bulunamamışsa, bunun sorumluluğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve onun hükümetine ait olamaz. Büyük Millet Meclisi'nin sorumluluk konumuna geldikten sonra almaya başladığı tedbirler, bir yıl öncesinden beri İstanbul hükümetleri tarafından bütün milletle birlikte ve ciddiyetle alınmaya başlanmak gerekti. Bazı kuvvetlerin cepheden alınıp iç isyanların bastırılmasına memur edilmesi, ...Yunan kuvvetleri karşısında bulundurulmasındaki yarardan daha önemli ve zorunluydu. Yine de öyledir. Gerçi Bursa'da bırakılması zorunda olan bir tümen, Adapazarı İslam bölgesine gönderilen iki tümen... ...Hendek'te dağılan bir tümen ve bütün bu düzenli ordu kuvvetlerine yardım eden milli müfrezeler... ...cephede bulundurulabilseydiler, belki de düşman saldırısı bu kadar gelişemezdi. Fakat memleketin huzuru ve milletin kurtuluş gayesi noktasında birleşip dayanışma sağlanamadıkça... Bir dış düşmanın istila adımlarını durdurmaya çalışmak ne mümkündür ne de bundan köklü bir yarar ve sonuç alınabilir. Ancak memleket ve milletçe dediğim durum korunabilirse, düşmanın herhangi bir zamandaki başarısı ve bunun sonucu olarak fazla toprak ele geçirmiş olması, geçici olmak niteliğinden kurtulamaz. Birlikte ve amaçta azimli olan ve ısrar eden millet, gururlu ve saldırgan her düşmanı eninde sonunda bu gurur ve saldırganlığından pişman kılabilir. Onun için iç isyanları bastırmak elbette Yunan saldırısını durdurmaktan daha önemlidir. Zaten cepheden iç isyanlara karşı kuvvet ayrılmamış olsaydı... ...sonucun başka türlü olabileceğini farz etmek güçtür. Söz gelişi düşman Kuzey cephesine üç tümenle saldırdı. Bizim orada cepheye yetebilecek kuvvetimiz yoktu. Filan noktada, filan derede, filan köydeki kuvvetimiz... ...yahut da oradaki subay veya komutanımız... Düşmanın geçmesine izin vermeseydi bu felaket başımıza gelmezdi şeklinde bağırıp çağırmanın anlamı yoktur. Tarihte yarılmamış ve yarılmayan cephe yoktur. Özellikle söz konusu olan cephe savunmaya ayrılan kuvvetle orantılı dar bir cephe olmayıp da böyle yüzlerce kilometre genişliğindeyse bu cephenin şurasında ve burasında bulunan zayıf bir kuvvetin sonuna kadar savunmasını kabul etmek bütün düşünce ve muhakemeleri yanılgıya sürükler. Cepheler denilebilir, buna karşı tedbir denilen kısmı derhal kapatmaktan ibarettir. Buysa cephe üzerindeki kuvvetlerden başka geride, yedekte kuvvetli destekler bulundurmakla mümkündür. Oysa Yunan ordusu karşısındaki milli cephemiz bu durumda ve bu kuvvette miydi? Bütün Batı Anadolu illerimizde, Ankara ve dolaylarında, daha doğrusu bütün memlekette kuvvet denilecek bir askeri birlik bırakılmış mıydı? Ciddi bir askeri teşkilat kurabilmek ve bunda başarı sağlayabilmek için zaman şarttır. Savaş haklarına yakın köyler halkının yapabileceği savunmadan hayali sonuçlar beklemek akıllıca bir bekleyiş olamaz. Memleketin bütün kuvvet kaynaklarından yararlanma şartlarına ve yetkilerine sahip olduktan sonra bile ciddi bir askeri teşkilat kurabilmek ve bundan başarı sağlayabilmek için zaman şarttır.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 Yine İstanbul hükümeti halife ve padişah değil miydi ki Yunan cephesinde kullanılacak oldukça kuvvetli bir tümeni 24. tümeni Hendek Düzce yolunda hilafet ordusu ve asilerin grupları tarafından aldatılarak dağıttırmış ve komutanlarını şehit ettirmişti. Memleketin alın yazısının sorumluluğunu yeni üzerine almış olan hükümet bu tarihteki şartlar içinde acaba seferberlik yapabilmeyi düşünebilir miydi? Memleketin neredeyse baştan başa halifenin fetvası hükmünü yerine getirmeye sürüklenip zorlandığı bir sırada milleti askere çağırmak doğru ve mümkün görülebilir miydi? Bundan başka bütün milleti silah altına çağırmadan önce silah sayısının eldeki silahı kullanılır durumda tutabilmek için cephane ve para miktarlarıyla kaynakların düşünülmesi zorunlu değil miydi? Durumu incelerken ve tedbir düşünürken acı da olsa gerçeği görmekten bir an olsun uzak kalmamak gerekir. Kendimizi ve birbirimizi aldatmak için lüzum ve mecburiyet yoktur. Biz durumun ve cephelerin ihtiyacından habersiz değiliz. Her taraftan adıma sayısız telgraflar gelmektedir. Büyük çapta düzenli kuvvetler gönderiliriz. Şu kadar cephane gönderiliriz. Bunlar gelmezse burada yeniliriz denilmekte. Tehlike ve ateş içinde bulunmanın verdiği heyecan dolayısıyla durum acı bir dille anlatılmaktadır. Bizim görevimiz ve durumumuz onların üzüntü ve heyecanına katılarak, halkın maneviyatını kırmak değildir. Aksine, acılara direnme gücü, sebat ve ümit verecek şekilde hareket etmektir. Bundan sonra elbette durumlar değişecek, bütün memleket ve millete gerçekten ümit ve güven verecek tedbirler uygulanacaktır. Artık buna engel kalmamıştık. Hükümet, bir kısım doğumluları da silah altına alabilecektir. Yeşiloğlu, saygıdeğer efendim, bazı bulanık meselelerin kolaylıkla aydınlanmasına yardımcı olacağını sandığım için yüksek kurulumuza bir Yeşil Ordu'dan söz edeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin kuruluşundan sonra Ankara'da Yeşil Ordu adı altında bir dernek kuruldu. Bu derneğin ilk kurucuları pek yakın ve bilinen arkadaşlardı. Kuruluş amacını açıklamak için iç isyanları ve bu isyanlara karşı gönderilen ordu kuvvetlerinin ve milli müfrezelerin gösterdikleri bazı durum ve manzaraları hatırlamak gerekir. Asilerin ordunun erlerine halifenin fetvasından, padişahın askerliği affettiğinden, Ankara'daki hükümetin yasal olmadığından bahsederek onları kolaylıkla kandırdıkları defalarca görüldü. Gerçekten de birçok yerde bazı ordu erleri asilerle çarpışacak yerde aksine silahlarını bırakarak köylerine, memleketlerine savuşuyorlardı milli müfrezelerin inkılabın gayesini daha kolay anladıkları ve asilerin aldatmacalarına kapılmadıkları anlaşılmıştı. Bu sebeple Osmanlı ordusunun artıkları denebilecek olan, o tarihlerdeki yorgun, bezgin ve yeni inkılap ülküsüne göre yetiştirilememiş birliklerle inkılabı başarma konusundaki güçlükler hissedilir bir derecedeydi. Orduyu yeni bir düşünceyle şuurlu bir duruma getirmenin o günlerin şartları içinde pek güç olacağı sanılıyordu. Bu bakımdan Aranılan vasıfları taşıyan, şuurlu kimselerden seçilmiş ve inkılap için güvenilir bir teşkilat kurma düşüncesi bazı kimselerin kafasında yer etmeye başlamıştı. Birbirini kovalayan, kanlı ve tehlikeli durumlar gösteren iç karışıklıklar karşısında bu belirttiğim düşünce ve eğilim kuvvetlerdi. Nihayet bazı kimseler böyle bir kuruluş meydana getirmek üzere fiilen faaliyete geçtiler. Ben bir yandan ordumuzu canlandırmak ve güçlendirmek için çareler ararken... Bir yandan da her türlü sakıncalarına rağmen her yerde ister istemez kurulmuş olan milli müfrezelerden yararlanmaya çalışıyordum. Fakat ciddi bir disiplin, kayıtsız, şartsız ve tereddütsüz bağlılık isteyen önemli askerlik görevlerinin ancak düzenli bir orduyla yerine getirilebileceği gerçeğini unutmaya elbette imkan yoktu. Milli müfrezelerden yararlanma zaman kazanma amacına dayanabilirdi. Şüphesiz kullanılmaları zorunlu olan milli müfezelerin seçkin ve şuurlu kimselerden kurulabilmesi arzu edilirdi. Ordu Teşkilatı'nın ilk kurucuları arasında bulunan yakın arkadaşlar, sırf bana yardım amacıyla ve beni ayrıca yormamak düşüncesiyle kendileri faaliyete geçerek çalışmayı uygun görmüşler. Bana yalnız yararlı bir iş yapacaklarını söyleyerek kısaca bu faaliyetlerinden söz etmişlerdi. Ben gerçekten pek meşgul olduğum için arkadaşlarım bu faaliyetleriyle uzunca bir süre ilgilenemedim. Ordu Teşkilatı bir bakıma gizli bir teşkilat olarak kurulmuş ve oldukça genişlemiş. Genel Sekreteri Hakkı Behiç Bey ve Ankara'daki yönetim kurulu önemli ve esaslı çalışmalar yapmışlar. Basılı tüzükleri ve görevli memurları her tarafa gönderilmiş. Yalnız bir noktayı da işaret etmeliyim ki Yeşil Ordu Teşkilatı'yla meşgul olanlar benim adıma teşkilatı genişletmeye ve güçlendirmeye çalışanlar çoğalmış. Faaliyete geçmiş olan teşkilat yalnızca milli müfrezeler oluşturmak gibi sınırlı bir alandan çıkmış ve çok genel bir amaca da yönelmiş. Teşkilatın kurucuları arasına milletvekili olan Çerkes Reşit Bey ve Ankara üzerinden Yozgat'a gidip gelirken olacak Çerkes Ethem ve kardeşi Tevfik Beyler gelmişler. Bundan başka Ethem ve Tevfik Bey müfrezelerinin bütün adamları Yeşil Ordu'nun adeta temelini oluşturmuşlar. Çerkez Etem ve kardeşlerinin ilk defa dikkati çekmeye başlayan bazı tavır ve davranışları. Efendiler, bu girişten sonra Çerkez Etem Bey ve kardeşlerinin ilk defa dikkati çekmeye başlayan bazı tavır ve davranışları hakkında yüksek kurulumuzu aydınlatmak isterim. Çerkez Etem Bey, milli bir ile önce Anzavur'un takibinde... ...ve sonra da düzce isyanında başarılı bazı hizmetler yapmış olduğu için... ...Yozgat'a gitmek üzere Ankara'ya çağrıldığı zaman hemen herkesten iltifat ve takdirler gördü. Şüphesiz kendini abartmalı bir tarzda beğenenler ve övenler de bulunmuştur. Ethem Bey ve kardeşlerinin daha sonraki davranışları... ...gördükleri övücü davranışla gururlandıkları ve bazı hayallere kapıldıklarını gösteriyor. Eten Bey ve kardeşlerinden Tevfik Bey... Yozgat'a isyanı bastırmakla meşgul oldukları sırada kendilerine yakın uzak ne kadar askeri ve milli komutanlarımız varsa bunların rütbe ve mevkilerine değer vermek sizin hepsine birer birer aşağılayıcı ve saldırgan davranışlarda bulunmakta hiçbir sakınca görmemeye başladık. Ethem Bey'in şahsını, niteliğini ve değerini tanımayan komutanların çoğu memleketin ateş içinde bulunduğunu ve Etenbey'in abartmalı olarak işittikleri hizmetini düşünerek mümkün olduğu kadar kendiyle fazla çekişmeden kaçınmışlardı. Bundan cesaret alan Ethem ve kardeşi Tevfik Beyler, Türk ordusunda değerli hiçbir subay ve komutan bulunmadığı ve kendilerinin herkesten üstün birer kahraman oldukları zannına kapılmışlar, ve bu zanlarını açıktan açığa, pervasızca herkese söylemekten çekinmemeye başlamışlardı. Doğrudan doğruya valilere ve herkese emirler veriyorlar ve emirlerinin yerine getirilmemesi halinde idam edilecekleri gözdağını da ekliyorlardı. Ethem Bey, Ankara ve Ankara'daki hükümet üzerinde bile otorite kurma denemesinde bulunmuştur. Sözde Yozgat isyanı, Yozgat'ın bağlı bulunduğu Ankara valisinin kötü idaresinden çıkmış, Bundan dolayı isyana sebep olanlar için uyguladığı cezayı, ki o ceza asılarak idamdı, Ankara valisi içinde olay yerinde doğrudan doğruya kendi uygulamaya karar vermişti. Yozgat'ta gönderilmesini istediği Ankara valisi, milli mücadelede fevkalade hizmet etmiş, yararlılık göstermiş ve göstermekte olan Yahya Galip Bey'di. Yahya Galip Bey'in hizmeti özellikle bizce takdir edilmiş, pek gerekli ve yararlı bir kişi olduğu biliniyordu. İşte böyle bir kişiyi kendi eline idam sehpasına vermeye bizi mecbur etmekle en büyük otorite ve etkiyi kazanabileceğini düşünmüştü. Elbette Yahya Galip Bey'i veremezdik ve vermedik. Ethem ve kardeşleri bu konu üzerinde fazla ısrar edemediler. Fakat Yozgat'ta özellikle milletvekillerine, Ankara'ya dönüşümde Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın meclis önünde asacağım yolu boş boğazlıkları duyulmuştu. Yozgat Milletvekili Süleyman Sırrıbey de bu boşboğazlığı işitenlerdendir. Biz bütün duyup öğrendiklerimize rağmen bu kardeşleri daima yararlanabileceğimiz bir durumda bulundurmak yolunu tercih ettik. Bu sebeple kendilerini idare ettik. Yozgat'tan sonra Ankara üzerinden Kütahya bölgesine gönderdik. Bu konuya tekrar dönmek üzere sözü asıl konumuz olan Yeşil Ordu'ya getireceğiz. İlginize sunmuştum ki her yerde yeşil ordu teşkilatını benim adıma kuruyorlar. Şahsen tanıdığım kimselerden birinin Erzurumlu Nazım Nazmi Bey'in görevli bulunduğu Malatya'dan gönderdiği bir mektupta yeşil ordu teşkilatının beni sevindirecek biçimde genişletilmesine çalışıldığı bildiriliyordu. Bu haberden uyanarak bu gizli dernek hakkında araştırmalar yaptım. Bu derneğin nitelik bakımından zararlı bir şekil aldığı görüşüne vardım. Hemen kapatılması gerektiğini düşündüm. Bu konuda tanıdığım arkadaşları aydınlattım. Görüşümü söyledim. Onlar da gereğini yerine getirdiler. Fakat genel sekreter olan Hakkı Behiç Bey, derneğin kapatılmasıyla ilgili teklifimin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Ben kapattırırım dedim. Bunun da imkansız olduğunu, çünkü durumun tahminden daha büyük ve daha güçlü olduğunu ve bu derneği kurmuş olanların sonuna kadar maksatlarından ayrılmayacakları hususunda... Birbirlerine söz vermiş olduklarını kendine has bir tavırla söyledi. Olaylar gösterdi ki biz bu gizli derneğin faaliyetine son vermeye çalıştığımız halde tam olarak başaramadık. Reşit, Ethem ve Tevfik kardeşler başta olmak üzere dernek ileri gelenlerinden bir kısmı bu defa faaliyetlerine yıkıcı yönde ve bize karşı olarak devam etmişlerdir. Eskişehir'de çıkarttıkları Yeni Dünya gazetesiyle de düşünce ve amaçlarını saldırgan bir şekilde yayınlatıyorlar. Celalettin Arif, Hüseyin Avni Beylerin Erzurum'a gidişi ve orada ortaya attıkları meseleler. Saygıdeğer efendim, takibini düşündüğüm sıraya göre yüksek dokluluğunuzu biraz doğru cephemizle meşgul edeceğim. Ancak üzerinde duracağım durumdan evvelki bir safa vardır ki önce onu açıklamak gerekiyor. Birinci Büyük Millet Meclisi'nde ikinci başkan olan Erzurum Milletvekili Celalettin Arif Bey, 15 Ağustos 1920 tarihli bir dilekçeyle meclisten iki ay süreyle izin aldı. İleri sürdüğü özür zihin yorgunluğundan ileri gelen sürekli baş ağrısıydı. Aynı zamanda çoktan beri görmediği seçim bölgesinde de incelemeler yapmak istiyordu. Celalettin Arif Bey, Erzurum milletvekillerinden Hüseyin Avni Bey'in kendiyle birlikte gönderilmesini benden özel olarak rica etti. Hüseyin Avni Bey'in meclisten izin isteyebilmesi için belirli bir mazereti yoktu. Ben kendini özel bir görevle gönderecektim. Bu hususu 18 Ağustos 1920'de meclisten rica ettim. Kabul edildi. Celalettin Arif ve Hüseyin Avni Bey'lerin Erzurum'a varışlarından sonra... Celalettin Arif Bey'den 10, 15-16 Eylül gecesi ve 16 Eylül 1920 tarihlerinde üç şifreli telgraf aldı. Bu telgraflara göre Erzurum halkında gerginlik ve kaynaşmalar Fakat Celalettin Arif Bey'in Ankara'dan Erzurum hareketini haber alınca halk beklemeyi tercih etmiş. Kaynaşmanın sebebi de ordu ambarları, tüfek ve cephane kaybı ve süt dağıtımı ile ilgiliymiş. Celalettin Arif Bey bazı memurların değiştirilmesi ve cezalandırılması gibi işlerde çabukluk istiyordu. Söz konusu memurların değiştirilme ve cezalandırılmalarında Erzurum Vali Vekilliği'nde bulunan Albay Kazım Bey, İzmir Valisi Kazım Paşa başta bulunuyordu. Celalettin Arif Bey, halkla görüşülerek eski Adana Valisi Nazım Bey'in Erzurum Valiliğine atanmasına karar verildiğinden, Trabzon yoluyla tebligat yapılmasından ve Nazım Bey gelinceye kadar halk oynamasına başvurularak, bir vali vekili seçilmesinden söz ettikten sonra verilecek olumlu cevapla halkın gittikçe artan kaynaşması hemen yatıştırılmazsa tehlikeli sonuçlar doğacağından korkulmakta olduğunu bildiriyordu. Sonuncu telgrafında Ankara şikayeti dikkate almadığından mesele Ankara'ya güvenin sarsılması şekline dönüşebilecektir denilmekteydi. Efendiler doğudaki kol ordumuzda dehşetli bozulma ve yolsuzluklar varmış. Bozulmanın derecesi o kadar artmış ki halkın vatanseverlik duygusuna dokunmuş, şiddetle kaynaşmasına yol açmış. Fakat bu kadar genel ve yatıştırılması mümkün olamayan kaynaşmayı Erzurum'da ne vali vekili ne kol komutanı anlamış. Hiçbir görevli, hiçbir ilgili böyle bir kaynaşmanın farkına varamamış. Hükümeti haberdar eden hiçbir kimse bulunmamış. Bununla birlikte halk Celalettin Arif Bey'in zihin yorgunluğundan dolayı izinli, Hüseyin Avni Bey'in de benim tarafımdan görevlendirilerek Erzurum'a hareket ettiklerini haber aldıklarından gerginlik ve kaynaşmalarını frenlemişler. Milletvekili beylerin oraya varmalarıyla birlikte açığa vuruyor Doğrusu efendiler ben bu bilgilere asla inanamadım. Celalettin Arif ve Hüseyin Avni Beylerin birer bahane bularak Erzurum'a gitmelerini anlamlı buldum ve hayret ettim. Hele halkın genel oyuna başvurarak vali atanmasıyla ilgili teklifin hukuk profesörlüğü yapmış kanun adamı olarak tanınmış Meclis Mebusan başkanlığından Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci başkanlığına gelmiş Celalettin Arif Bey'den geldiğini görmek hayretimi büsbütün arttırdı Erzurum'daki Büyük Millet Meclisi ikinci Başkanı'na... 16-17 Eylül gecesi 1920 tarihinde telgraflarının Bakanlar Kurulu'nda okunduğunu, bu konuda cephe komutanlığı ile haberleşme yapılmakta olduğunu bildirdim. Doğu Cephesi Komutanlığı'ndan da Arif Bey'in telgraflarını özetledikten sonra, bilgi istedim ve görüşümü sordum. Celalettin Arif Bey'in geniş yetkiyle Doğu illeri Valiliği'ne atanması istemiyor. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın da, 14 Eylül 1920'de benim telgrafımdan önce yazılmış şifreli bir telgrafını 19 Eylül'de aldım. Bu telgrafta Celalettin Arif Bey'in Rize, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Van, Bayazıt illerini ve Yüce Meclisçe uygun görülecek başka bölgeleri de içine almak üzere Doğu illeri ve valiliğine arz ve teklif edelim denildikten sonra şu düşünceler ekleniyordu. Bu teklifin kabul edilip uygulanması halinde askeri ve sivil her iki görevin gereken önem ve titizlikle yapılmasından sağlanacak yarar dışında, yeri gelince önemli işleri görüşmek ve gereğini hızla yerine getirmek için milletvekili olarak bir kişi daha bulunmuş olur. Yukarıda bildirilen hususun Büyük Millet Meclisi'nce layık olduğu önemle dikkate alınarak kabul edilip onaylanacağını umar, bu konuda yüksek şahsiyetlerinin yardım ve himmetlerini istirham ederim. Durum ana çizgileriyle Celalettin Arif Beyefendi ile görüşülmüş ve kendilerince de uygun bulunmuşsa da... ...bu konudaki kararın millet meclisinin uygun bulmasına ve onayına bağlı olduğu tabiidir. Efendiler, ordudaki yolsuzluktan, halktaki kaynaşmadan, Erzurum'a halkın oyuyla vali seçiminden... ...ve acele olarak olumlu cevap verilmezse Ankara'ya karşı güvensizlik doğacağından söz eden Celalettin Arif Bey ordunun komutanıyla görüşüyor ve kendini geniş yetkiyle Doğu illeri Valiliği'ne teklif ettiriyor. Ordu komutanı da Celaleddin Arif Bey'in sonuç olarak kendi aleyhindeki şikayetlerinden habersiz görünüyor. Durumu özel amaçla düzenlenmiş bir oyun ve aynı zamanda bir gaflet manzarası gibi kabul etmemek mümkün değildi. Kazım Karabekir Paşa'nın 16-17 Eylül gecesi tarihini telgrafıma 18 Eylül'de verdiği cevapta, Celalettin Arif Bey'in bildirdikleri birkaç kişinin vali vekili Albay Kazım Bey'i sırf Erzurum'dan uzaklaştırmak için yaptıkları dedikoduya dayanmaktadır. Halktaki kaynaşma ve halkın oylarıyla vali seçim hususları ne yazık ki Celalettin Arif Bey'in yanlış bir yol tutmalarından başka bir şey değildir sanırım. Küçüklerinden büyüklerine bütün doğunun pek çok saygı ve güvenini kazanan bendenize... Söz konusu şikayetlerin yapılmaması, iş çevirmek isteyenlerin başarılı olamayacaklarını bilmeleri sonucudur. Celalettin Arif Bey, Albay Kazım Bey'in Vali Vekilliğinden ve Kolordu Komutanlığı Vekilliğinden alınarak Erzurum'dan uzaklaştırılmasını bendenize teklif etti. Vali Vekilliğinden alınmasının İçişleri Bakanlığı'nın emriyle ve Vali Vekilliğini kendilerinin yani Celalettin Arif Bey'in üzerine almasıyla mümkün olabileceğini bildirdim. Celalettin Arif Bey'in Erzurum'daki resmi olmayan durumunun etkisini kırabileceğini zannederim. Başladıkları işin sakinlikle ve başarıyla sona erdirilmesi için derhal Erzurum vali vekilliğini üzerine alması şarttır. Uygun görülürse daha sonra Doğu illeri müfettişliğine veya valiliğine atanır. Herhalde bahis buyurdukları kaynaşma ve gerginliğin kendi gelişleri üzerine şimdilik yatıştığını kabul etmiyorum. Böyle bir sözü Kendine pek önem verdiğini gören bir kimsenin cesaretli ifadeleri diye kabul ediyorum. Celalettin Arif Bey kendi kendine Erzurum vali vekili oluyor. Kazım Karabekir Paşa'nın 14 ve 18 Eylül tarihli telgraflarına 20 Eylül'de verdiğim cevapta Büyük Millet Meclisi üyeliğiyle memurluk görevinin bir şahıs üzerinde aynı zamanda bulunamayacağıyla ilgili 5 Eylül 1920 tarihli kanunun ilgili maddesini aynen yazdıktan sonra Celalettin Arif Bey'in Erzurum valiliğine atanması mümkün değildir. Milletvekilliğinden ayrıldığı takdirde söz konusu ile vali olarak getirilmesi hükümete teklif edilebilir dedi. Oysa efendiler Kazım Karabekir Paşa'nın son telgraf tarihi olan 18 Eylül günü bizim 20 Eylül'de bildirdiğimiz kanunun hükmüne aykırı olan durum Erzurum'da alınmışmış. Bu kanuna aykırı durumdan aynı zamanda yeni Türkiye'nin Adalet Bakanı olan Celalettin Arif Bey'in 18 Eylül'de yazılıp 21 Eylül'de aldığım telgrafıyla haberim oldu. Kendi kendine Erzurum vali vekili olan Adalet Bakanı'nın telgrafı aynen şöyledir. 18 Eylül 1920 Erzurum, Ankara'da Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne Kazım Paşa Hazretlerine gönderilen şeref verici ve yüksek dergraflarınız üzerine arz edilen meseleler üzerinde kendiyle enine boyuna görüştük. Paşa durumun dehşetini anlamak istemiyorlar ve beraberinde bulunan kimseler her bakımdan himaye ediliyor kamuoyundaki kaynaşmanın bir an önce yatıştırılması için silah, askeri malzeme ve diğer malzemelerle kilisede çıkan yolsuzluk söylentilerini iyice inceleyebilmek ve bu işlere yeltenenleri kanunun pençesine teslim edebilmek için halkın saygısını kazanmış olan 9. Tümen Komutanı Halit Bey'in görevlendirilmesini istirham edelim. Ordu hesaplarının denetlenmesi de gerektiğinden derhal bir maliye müfettişinin gönderilmesi yüksek kararlarınıza sunulur. Kazım Paşa'dan şimdi aldığım bir yazıda daha önce vali vekilliğinden kayıtsız şartsız çekilmeye karar veren Albay Kazım Bey o kararından vazgeçerek vekilliği bendenize veya İçişleri Bakanlığından tayin edilecek bir vekile devredeceğini yazılı olarak bildirmiştir. Kendinin vekilliğinin devamı da sakıncalı ve tehlikeli görülmüş olduğundan şu bir iki gün içinde durumun nezaketi dolayısıyla ve memlekette çıkabilecek bu karışıklığa meydan verilmemek üzere İç işlerinden gelecek emri bekleyerek vekilliği kendi üzerime almak mecburiyetinde kaldım. Erzurum halkınca vekilliği arzu edilen arkadaşlardan Hüseyin Avni Bey'in vali vekilliğine atanması istiram olunur. İleri sürdüğüm bu teklifler sayesinde kamuoyu yatıştırılabileceğinden gereğinin yerine getirilmesi zatı devletlerinin kararına bağlıdır. 2. Adalet Bakanı Celalettin Arif. Efendim, Büyük Millet Meclisi ikinci başkanı ve Adalet Bakanı Celalettin Arif Bey'in bu tutumu ve telgrafları bizim için anlaşılmaz bir bilmece haline geldi. Durum çok önemli ve nazikti. Bu önem ve nezaketin sebebi bence Celalettin Arif Bey'in ve işbirliği yaptığı arkadaşlarının gerçekleştirmeyi hayal ettikleri gizli niyetler ve bu maksatla aldıkları tavır veyahut yaptıklarını zannettikleri oldu bitti değildi. Hayatının önemli bir kısmını savaş meydanlarında geçirmiş, ihtilaller ve inkılaplar içinde yoğrulmuş insanlar için, bu gibi ufak tefek beklenmedik olayların karşı tedbirlerini bulup uygulamakta kararsızlık gösterileceğini ve gecikileceğini sananların aldanacaklarına şüphe yoktur. Doğu cephesinde Ermenistan'da taarruz kararı verdiğimiz sırada. Gerçekten durum çok önemli ve çok nazikti. Çünkü o günlerde Doğu cephesinde Ermenilere karşı artık saldırıya karar vermiştik. Bunun için hazırlanmakta ve tedbirler almaktaydık. Doğu cephesi komutanına da gereken emirler ve talimat verilmişti. Doğu'da ileri sürülen ordunun arkasından hükümetin Adalet Bakanı, sözde ordunun hırsızlığını, mensuplarının yolsuzluk yaptıklarını ortaya koymak için, kanuna aykırı olarak o ilin vali vekili kimliğine bürünmeyi bir çare ve tek çıkar yolu olarak buluyor. Erzurum'dan cephedeki merkezine gitmiş bulunan cephe komutanı nihayet 22 Eylül tarihinde diyor ki Celalettin Arif beyefendinin Doğu illeri Genel Valiliğine atanması için Zatı devletlerine daha önce yapmış olduğum teklif bendenize hissettirilmiş ve tarafından içtenlikle karşılanmış bir düşüncenin sonucuydu. Celalettin Arif Bey'in Erzurum'la ilgili faaliyet ve başvurularıyla gerçekler su yüzüne çıkmış olduğundan ...kendinin genel valiliğe atanmasındaki teklifimden... ...elbette vazgeçmiş olduğum bilgilerinize sunulur. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir... Celalettin Arif Bey'in ültimatı. Erzurum Vali Bekilliğini üzerine alan... ...Büyük Millet Meclisi ikinci Başkanından da... ...aynı tarihli, yani 22 Eylül 1920 tarihli bir telgraf aldı. Bu telgrafta deniliyordu ki... ...silah ve cephaneler... Yiyecek ve terk edilmiş mallarda yapılmış olan yolsuzluklar, kanuna aykırı ve sınırsız vergi toplama, kanunsuz baskı ve zorbalık halkın duygularını büsbütün incitmiş. Erzurum halkının güvensiz ve ümitsiz bir duruma düşerek, artık kendi elleriyle idare edilme gereğini tek kurtuluş çaresi saydığı bir zamanda buraya geldik. Karabekir Paşa'nın da hareketi memleket çıkarlığına uygun değildi. Bu sebeple açıktan açığa yapılan kötülük ve yolsuzluklara hemen son vermek, ve yapanları cezalandırma gereğinde halk topluca ısrar etti. Güvenilir tedbirlerin hemen alınması isteği ve vali vekilliğini bizzat kabul etmekliyim, paşa da dahil olduğu halde halk tarafından istirham edildi. Vekilliği Hüseyin Avni Bey'e vermek gereğini yazmıştım. Erzurum halkının kendilerinden sayarak güven gösterdikleri Hüseyin Avni Bey'in 24 saate kadar görevlendirildiğinin bildirilmesi. Celalettin Arif Saygıdeğer efendim Halkın kendi eliyle kendini idare etmesi ilkesini ortaya koyan bizdik. Fakat bununla asla her ilin veya her bölgenin ayrı ayrı birer yönetim birliği kurmasını kastetmedik. Maksadımızı Büyük Millet Meclisi'nin ilk günlerinde açıkça ifade ettik. Meclisin de kabul ettiği maksat ve gayemiz, milli iradenin kendini gösterdiği tek yer olan, millet meclisinin bütün vatanın kaderini eline aldığı şeklinde ifade ediyor bu meclisin başkanlarından biri olan ve hükümette bakan hem de adalet bakanı olarak yer alan bir kişinin orduda veya herhangi bir yerde kanuna aykırı bir hareketi ortaya çıkartmak ve sorumlularını kanunun pençesine teslim etmek için başvuracağı yol bir takım beyinsizlere uyarak çok yakından tanıdığım gerçekten vatansever Erzurumlu hemşerilerimin asla razı olamayacakları isyankar bir durum almak mı olacaktı? Hüseyin Avni Bey'in 24 saate kadar vali vekirliğinde tayinini istiyor. Bu iltimatomun anlamı var mıydı? Celalettin Arif Bey bu teklifini Kazım Karabekir Paşa'ya da yapmış. Kazım Karabekir Paşa ona demiş ki, Hüseyin Avni Bey yedek değmen olarak sahnelerde subayları eğlendiren, hiçbir resmi görevde bulunmamış sıradan bir adamdır. Bunu vali vekili yapmak, hükümeti oyuncak etmeyi istemek olur. Efendiler, Celalettin Arif Bey'in ultimatomuna verdiğim cevap, Aynen şöyleydi. Ankara 23 Eylül 1920. Şifre geciktirilemez. Sayı 388. Erzurum'da Adalet Bakanı Celalettin Arif Beyefendi'ye. İlgi 22 Eylül 1920 tarihli şifre. İlk telgrafınızı önemli dikkate almış ve bu konuda Doğu Cephesi Komutanlığı ile haberleşilmekte olduğunu yazmıştım. Adı geçen komutanlıkça gereğinin yerine getirileceği pek doğaldı. Buna rağmen birbiri ardınca yapılan kanunsuz ve isabetsiz teklif ve teşebbüsleriniz hükümet tarafından hayretle karşılanmıştır. İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarınca ilgili makamlara gerekli tebligatta bulunulmuştur. Zatı hallerinin hükümetin lüzum gördüğü açıklamaları yapmak ve gerekirse meclis huzurunda da açıklamalarda bulunmak üzere Ankara'ya hemen dönmeniz gerekmektedir. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Efendiler Kazım Karabekir Paşa 22 Eylül 1920 tarihli bir şifresinde şu bilgileri veriyordu. Şimdi anlıyorum ki Celalettin Arif Bey daha Ankara'dayken kendiyle bazı külah yapmak isteyenler güzel bir program yapmışlardır. Söz gelişi Hüseyin Avni Bey Erzurum valisi olacak, Celalettin Arif Bey Doğu illerinin genel valisi olacak. Celalettin Arif Bey ya oyuncu olarak oynatılıyor... Veyahut daha karar vermedim pek zekidir, kendi bir iş yapmak istiyor. Çünkü Halit Bey'i bendenize sormadan yazması ve Hüseyin Avni Bey üzerinde direnmesi başka bir anlam taşımıyor. Halit Bey'in Albay Kazım Bey ile arası pek iyi olmadığından kendine Kazım Bey aleyhinde bir karar verdirebilir. Hüseyin Avni Bey de vali adı altında güzel bir oyuncak olur. Hüseyin Avni Bey'in vali vekilliğine teklif edildiğini iştenler ümitsizliğe düşüyorlar ve öğreniyorlar. Özet olarak belirteyim ki Erzurum Milletvekili Necati Bey'in kardeşi olup son zamanlarda Milli Eğitim Müdürlüğü'ne getirilen Mithat Bey halkın Bolşevikliği iş beceremeyenlerin konum kapması şeklinde anladığını zannediyor. Bu zat çıkarına düşkün olduğundan çoğunluk tarafından pek sevinmez. Halk hükümeti kurma konusunda bendenizi uygun bulamadığından Celalettin Arif ve Hüseyin Avni Beylerle haberleşilerek işin daha önceden hazırlandığını ve kararlaştırıldığını sanıyorum. İlk Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuzun Tarihçisi Saygıdeğer Efendiler, Bu telgrafımda temel maddeleri bildirilmiş olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Bu tarihten henüz 10 gün önce, yani 20 Ocak 1921'de meclisten çıkmıştı. Bu kanun, meclisin ve milli hükümetin durum ve yetkisini, Şekil ve niteliğini tespit ve ifade eden ilk kanundur. Meclis, 23 Nisan 1920'de açıldığına göre, bu ana kanunun meclisten çıkarılabilmesi için 9 ay kadar bir zamanın geçmesi zorunlu olmuştu. Bu zorunluluğu nereden doğduğu hakkında bir fikir verebilmek için izin verirseniz kısa bir açıklamada bulunayım. Bilindiği üzere meclisin açılmasından hemen sonra pek gerekli esasları içine alan bir önerge vermiştim. Meclis ve onun bakanlar kurulu bu esasları ilk günden yürürlüğe koymuş ve uygulamaya başlamıştı. Bir yandan da Kurulmuş olan Temel Haklar Komisyonu Bu önerge metni esas almak üzere Bir kanun tasarısı hazırlamaya başladı Nihayet 4 aylık bir süre sonunda Bu komisyon Büyük Millet Meclisi'nin Kuruluş ve işleyişi ile ilgili Kanun maddeleri başlıklı 8 maddelik bir tasarıyı meclise getirdi 18 Ağustos 1920 tarihinde Çok acele görüşülmesi ile Gündeme alınan bu kanun maddelerinin Uzunca bir gerekçesi vardır Komisyon tutanağının Büyük Millet Meclisi'nin tarifini yapan satırları arasında şu cümleler yazılıydı. Halife ve padişahın tutukluluğu ve diğer olayların da buna eklenmesiyle ortaya çıkan güçlük karşısında, kurulan meclisimizin sonsuz olarak bugünkü şekliyle devam etmesini kabul etmek, aşırı ve özel durumlara doğal bir şekil vermek olur. Halbuki olağan dışı durumların süreklilik kazanamayacağı bir kuraldır. Buna göre çiğnenen hilafet ve saltanat hakkıyla, Millet ve vatanın bağımsızlığı yeniden kazanılıncaya ve kabul ettirilinceye kadar bu durumun devamı... ...ancak ana hedef olan bu kutsal gayelerin gerçekleşmesiyle meclisin doğal bir duruma girmesi uygun görülmüştür. Onun için ikinci maddenin birinci fıkrası amacın gerçekleşmesine kadar şartına bağlanmıştır. Gerçekten de meclisin ne zamana kadar toplanmakta devam edeceği konusunda belirli bir süre ve sınır konmamıştır. Bu sebepler ve bu görüş dolayısıyla... Daha 1920 Ağustos'unda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin durum ve niteliği bakımından devamlı olmadığı inancının hakim olduğu anlaşılıyor. Kanun maddelerinin birincisi de, Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme güçlerini kendinde toplar, devlet idaresini doğrudan doğruya ve tek başına ele almıştır şeklindeydi. Bu maddeyle meclise verilen yetkinin bile gerekçeye göre geçici olması lazım geleceği doğaldı. Niteliği bakımından geçici olan bir kuruluşun yetkisi de var olduğu sürece mevcuttur. Temel Haklar Komisyonu'nun görüş ve kararı meclisse olduğu gibi benimsendi. Hatta meclis üyelerinden birçoğu maksadın açıklanmasında komisyonun ifadelerini eksik bularak bu ifadelere açıklık getirilmesi teklifinde bulundular. Dediler ki birinci maddenin başına hilafet ve saltanatla vatan ve milletin bağımsızlığı kurtarılıncaya kadar. ...şeklinde açıklık verecek kısmı eklemek gerekir. İkinci maddedeki amacın gerçekleşmesine kadar ifadesi yerine de... ...aynı açıklığın verilmesi gerektiği ileri sürüldü. Bu konu hayli tartışmalara yol açtı. Bazı milletvekilleri yalnız hilafet kelimesini koyalım... ...saltanatı da içine alır dediler. Bazı hoca efendiler buna razı olmadılar. Hilafet manevi bir görevdir görüşünü ileri sürdüler. Hilafette ruhbanlık yoktur itirazına hoca efendiler... Saltanat yalnız hükmettiği memleketleri içine alır. Hilafet bütün dünyadaki Müslümanları kapsar diye cevap verdiler. Bu tartışmalar günler ve günlerce devam etti. Çatışan görüşlerden biri açıktı. Halife ve padişah vardır ve var olacaktır. O var olunca bugünkü durum şekil ve yetki geçicidir. Hilafet ve saltanat makamı otoriteyi ele alıp faaliyete geçme fırsatını bulunca siyasi teşkilatla ilgili esasların ne olduğu bellidir bilinmektedir. O bakımdan yeni bir şey düşünmek söz konusu değildir. Hilafet ve saltanat makamı yeniden işler duruma gelinceye kadar Ankara'ya toplanmış olan bir takım insanlar geçici tedbirlerle çalışacaklardır. Hilafet ve saltanat konuları üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığım açıklamalar. Buna karşı olan görüşte açıklık yoktu. Saltanat millete geçmiştir. Saltanat kalmamıştır. Hilafet de saltanat demektir. O halde onun da varlığının bir anlamı yoktur şeklinde açık ve kesin konuşulamıyordu. 37 gün sonra 25 Eylül'de bir gizli oturumda meclise bazı açıklamalar yapmayı yararlı saydım. Ortaya atılan duygu ve düşüncelere gerekli cevapları verdikten sonra başlıca şu görüşleri ileri sürmüştüm. Türk milletinin ve onun tek temsilcisi bulunan Yüce Meclis'in vatanın ve milletin bağımsızlığını hayatını kurtarmaya çalışırken hilafet ve saltanatla halife ve sultanla bu kadar çok meşgul olması sakıncalıdır. Şimdilik bunlardan hiç söz etmemek yüksek çıkarlarımız gereğidir. Eğer maksat bugünkü halife ve padişaha bağlılık ve sadakattan ayrılmadığını söylemek ve belirtmekse bu kişi haindir. Düşmanların vatan ve millet aleyhinde kullandıkları bilmaşadır. Buna halife ve padişah deyince millet onun emirlerine uyarak düşmanın emellerini yerine getirmek mecburiyetinde kalır. Hain veyahut makamının güç ve yetkilerini kullanması yasaklanmış olan kişi zaten padişah ve halife olamaz. O halde onu tahttan indirip yerine derhal diğerini seçeriz demek istiyorsanız buna da bugünün durum ve şartları elverişli değildir. Çünkü tahttan indirilmesi gereken kişi milletin yanında değil düşmanların elindedir. Onun varlığını yok sayarak bir diğerine bağlanmak düşünülüyorsa bugünkü halife ve sultan haklarından vazgeçmeyerek İstanbul'daki kabinesiyle bugün olduğu gibi makamında oturup faaliyetini devam ettireceğine göre millet ve yüce meclis asıl gayesini unutup da halifeler davasıyla mı ulaşacaktır? Ali ile Muaviye devrini mi yaşayacağız? Özet olarak bu konu geniş, nazik ve önemlidir. Çözümü bugünün işlerinden değildir. Meseleyi kökünden çözmeye girişecek olursak bugün içinden çıkamayız. Bunun da zamanı gelecektir. Bugün koyacağımız kanunu esaslar varlığımızı ve bağımsızlığımızı kurtaracak olan millet ve meclisini ve milli hükümeti güçlendirmeyi hedef almış bir anlam ve yetkiyi içine almalı ve ifade etmelidir. Efendim. Bu açıklamalarımdan bir hafta önce ben de meclise bir tasarı vermiştim. 13 Eylül 1921 tarihli olup siyasi, sosyal, idari, askeri görüşleri özetleyen ve idari teşkilatla ilgili kararları içine alan bu tasarı meclisin 18 Eylül 1921 tarihli toplantısında okundu. İşte bu tarihten daha 4 ay geciktikten sonra yürürlüğe giren ilk teşkilatı esasiye kanunu bu tasarıdan çıkmıştı. Londra Konferansı'na katılacak olan delegeler doğrudan doğruya milli iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi'nce seçilmelidir. Şimdi arzu buyurursanız İstanbul'la haberleşmeye devam edelim. Tevfik Paşa 27 Ocak tarihli bir telgrafıyla tekrar etti. Bakanlar Kurulu Başkanlığı'ndan şu cevap verildi. 30 Ocak 1921, Ankara, İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretleri'ne. İtilaf devletleri politikasında Türkiye lehine görülen son gelişmeler milletin fedakarca kararının eseridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sevr anlaşmasını tümüyle reddetmesi üzerine ortaya çıkan şu durumdan milli çıkarlarımıza en elverişli sonuçların elde edilmesi Londra Konferansı'na katılacak delegelerin doğrudan doğruya milli iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi'nce seçilmiş ve gönderilmiş olmasıyla mümkündür. Uğursuz sev anlaşmasını imzalamış bir kurulun mirasçısı durumunda olan kurulunuz delegelerinin, vatan ve millet için yararlı olan sonuçları elde edebilmeleri mümkün değildir. Bu bakımdan, vatanın yüksek çıkarlarını düşünerek bu barış görüşmelerinde, Büyük Millet Meclisi delegelerini, Milli Birliği tam olarak gösterecek bir şekilde serbest bırakmaklığınız gerekir. Bundan dolayı, bir taraftan önceki tebligatımızla ilgili görüşmeleri takip ve yürütmekle birlikte, bir yandan da aşağıdaki kararları derhal kabul ederek yerine getirmeniz rica olunur. 1- Londra konferansına katılacak Türkiye kurulu yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek ve gönderilecektir. 2- Bu delegeler kuruluyla birlikte gitmesini gerekli gördüğünüz bazı uzman danışmanlarla gerekli evrak ve belgeler tarafınızdan hazırlanacak ve kurula katılmak üzere yola çıkarılacaktır. 3- Bizim tarafımızdan gönderilecek delegeler heyetinin bütün Türkiye'yi temsil edecek tek kurul olduğunu da itilaf devletlerine bildireceksiniz. 4. Vaktin darlığı dolayısıyla kesin ve son olarak alınan bu kararların kabul edilmemesi halinde... ...vatan ve milletin selameti adına doğacak tarihi sorumluluk tamamen kurulumuza ait olacaktır. Bakanlar Kurulu Başkanı Fevzi Delege gönderilmesi konusunda bizim ileri sürdüğümüz görüşleri... Yazılarımızda belirttiğimiz şekilde Tevfik Paşa itiraf devletleri temsilcilerine bildirmişse de bir telgrafın son fıkrasıyla aldığı cevabı mı bildiriyordu? Bu da açık değildir. 8 Şubat 1921. İstanbul. Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. Fransız kamuoyunu incitmemek için kilik ya da saldırıdan kaçınılması hayırseverliğinden şüphe edilmeyen bazı Fransız devlet adamlarının tavsiyesi üzerine... ...Paris Delegemiz tarafından büyük bir önemle bildirilmiştir. Sadrazam Tevfik, Osmanlı Devleti adamlarının belirgin özellikleri. Efendim, bu gibi tavsiyeleri İstanbul hükümetlerinden çok dinlemiştik. Bizim saldırıdan kaçınmamızı tavsiye eden hayırseverin karşısındaki kimse... ...işittiğini bir gramofon gibi bize ulaştırırken... ...bu hayırsevere bize saldırıdan kaçınılmasını... ...gerekenlere tavsiye edip etmediğini sormuş mudur acaba? Aldığı cevap olumsuzduysa... ...onun hayırseverliğine nereden karar vermişti? Vatanımızı işgal edenlerin kamuoyunu gücendirmemeyi tavsiye edenlere... ...vatanı işgal edilen milletin için incittiklerini... ...ve incitmekte devam ettiklerini sormamak... ...neden bu Osmanlı Devlet adamlarının belirgin özellikleri olmuştu? Kısacası saygıdeğer efendiler... Görülüyor ki Tevfik Paşa ve arkadaşlarıyla temelde düşünce ve görüşlerde anlaşmak mümkün olamıyor. Nihayet konu meclise getirildi. Meclise iki teklifte bulundu. Biri memleketin durumunu ve milletin gayesini İstanbul'a açıkça bildirmek. İkincisi ayrıca davet yapıldığında Londra'ya bağımsız bir kurul göndermek. Her iki teklifimde kabul edildi. Efendim. Meclisin görüş ve kararını Tevfik Paşa'ya bildiren telgraf aynen şöyle: Tevfik Paşa'nın teklifleri karşısında Büyük Millet Meclisi'nin kararı. Londra Konferansı'na davet dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, Bakanlar Kurulu Başkanı Fevzi Paşa Hazretleri ile İstanbul'da Tevfik Paşa Hazretleri arasında telgraf haberleşmeleri genel kurulda okunmak şekliyle meclise bilgi verildi. Tevfik Paşa Hazretleri tarafından ileri sürülen görüşler, memleketin bugünkü durumu üzerinde kendilerinin açık bir görüşe varmaktan pek uzak olduklarını bize üzüntüyle gösterdi. İstanbul'da ateşkes anlaşmasından beri iki türlü hükümet birbirini takip etmiştir. Biri damat Ferit'in başkanlığı altında çeşitli kimselerin katılmasıyla kurulan hükümetler ki her ne pahasına olursa olsun, itiraf devletlerine karşı kesin olarak boyun eğme düşüncesini temsil etmiş ve memleketin kendi hakimiyet haklarını devam ettirmek için yaptığı sürekli fedakarlıkları düşmanlarla birlikte çalışmak şekliyle sonuçsuz bırakmayı özel bir politika haline getirmişti. Bu düşüncenin peşine takılanlar memleketin kötülük ve hainliğe elverişli ne kadar nankör evladı varsa hepsini kışkırtarak ve silahlandırarak milli savunmaya kendilerini adayan vatanseverler aleyhine hiç durmadan kullandılar. İslam şeriatı adına yayınlanan sahte fetvaların mir-i miran, beylerbeyi unvanıyla ödüllendirilen anzavurlarla vatanın bağımsızlığı ve savunması aleyhine etrafa gönderdiği maddi ve manevi zehir ve bozgun kuvvetlerine karşı Anadolu aylarca çarpışmaya mecbur oldu. Onlar düşmanlar hesabına cephelerimizi kaç defa arkadan vurdular. Müslümanlığın ilk asrından beri şeref ve hak din adına cihad eden milletimiz, tarihimizin ilk günlerinden beri devlet ve memleket ne zaman tehlikeye düşmüşse, kanını bol bol akıtmaktan geri durmayan milletimiz, bu defa büyük vatandan arta kalan son parçada, son kaleye çekilmiş en son savunmasını yaparken, hükümet adını alan kurullar, düşmanlar hesabına düşman safları arasında kendi milletleri aleyhine çalışıyorlardı. Bizans'ın son günlerinde Fatih'in teslim davetine karşı Allah'ın bana bir emaneti olan bu memleketi ancak Allah'a teslim ederim diyen, son Bizans imparatorunun tahtına mirasçı bir hanedandan gelen bugünkü halife ve sultanın hükümeti esir olmamak isteyen milleti kendi eliyle bağlayarak düşmanlara teslim etmeye çalışıyordu. Bu birinci aşama o hükümetlerin ve onlarla birlikte olanların bozguna uğramasıyla son buldu. İkinci türlü hükümet Tevfik Paşa'nın başkanlık ettikleri kuruldur. Bunlar gaye bakımından Anadolu savunmasına taraftar olduklarını söylemekle birlikte uygulama bakımından memleketin samimi olarak elde etmek istediği barışa asla affedilmeyecekleri gaflet ve inatla engel olmakta devam ediyor saltanat şurasında itilaf devletlerinin uzattığı esaret belgesini ayağa kalkarak ve saygı göstererek kabul ve imza eden devlet adamları ve ayan üyeleri bütün memlekette hiçbir hak ve yetkiyi temsil etmeyen geçersiz bir kuvvet durumundadır. Anadolu ve İstanbul, bağımsızlıkla esaretin, hürriyetle mahkumiyetin birbirine zıt ve ters düştüğü iki ayrı parça halinde kalmıştır. Biz memleketin esir edilmiş, iradesini kaybetmiş, Parçasını hür ve bağımsız olan kısma katmak istiyoruz. İstanbul'un devlet adamları bütünü oluşturan ve bütün bir düşmanlık dünyasına karşı kendini şerefle sağlamlıkla savunan hür kısmı esir ve mahkum durumdaki küçük parçaya bağlamak ve katmak istiyorlar. Bütün Anadolu'yu, hürriyet ve bağımsızlığına aşık bütün memleket çocuklarını ve bugünkü zulüm görmüş İslam dünyasının ruhunu temsil eden Büyük Millet Meclisi İstanbul'un hasta ve hürriyetten yoksun bir kuruluna boyun emeği hiçbir zaman kabul edemez. Meclisimiz tarafından kabul ve ilan edilen ve bütün memlekette uyulan teşkilatı Esasiye Kanunumuz gereğince egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin yasama ve yürütme gücü ise onun gerçek ve tek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde toplanır. Bu temel ilkeler karşısında delegelerimizin İstanbul'a giderek oradan seçilecek bir kurula katılmasına ve oranın vereceği bir yetki belgesiyle dünyaya karşı milli davamızı savunmayı üzerine almasına imkan yoktur. Eğer isterseniz fiili ve haklı olarak mutlak bağımsızlığı bulunan bütün idari teşkilatıyla memleketi yöneten ordularıyla doğuda ve batıda düşmanları ezerek memlekete barışın yollarını açan meclisimizin delegeler kurulunu memleketi temsil edebilecek tek kurul olarak tanırsınız. Yoksa biz kendi kurulumuzu kendimiz göndermek kararını zaten almış bulunuyoruz. Bizce istenilen ve gerekli görülen bu kararımıza verilecek cevabın bir takım sözler değil fiili davranışlar olmasıdır. Londra konferansına katılmanız. Efendim. Dışişleri Bakanı olan Bekir Sami Bey'in başkanlığı altında ayrıca ve müstekil bir delege heyeti kuruldu. Heyet Londra Konferansı'na özel olarak davet edildiğimiz takdirde katılmak üzere ve bu arada geçecek zamandan da yararlanmak maksadıyla Antalya üzerinden Roma'ya hareket ettirildi. Heyetimiz İtalya Dışişleri Bakanı Kont Sforza vasıtasıyla konferansa resmen davet edildikleri kendilerine bildirildikten sonra Londra'ya gitmiştir. Londra konferansı 27 Şubat 1921'den 12 Mart 1921'e kadar devam etti. Hiçbir onumlu sonuç vermedi. İtilaf devletleri İzmir ve Trakya'daki nüfus durumuyla ilgili olarak kendileri tarafından yapılacak bir araştırmanın sonucunu kabul edeceğimiz yolunda bizden söz almak istediler. Delege kurulumuz önce bunu kabul etmişti. Fakat Ankara'dan yapılan uyarı üzerine sonradan araştırmanın yapılmasını Yunan idaresinin buradan çekilmesine bağlamak teklifinde bulundu. İtilaf devletlerinin, Sevr Anlaşması'nın diğer hükümlerinin tarafımızdan samimiyetle ve itirazsız olarak uygulanmasını sağlamak istediği anlaşılmıştı. Delege kurulumuz bununla ilgili tekliflere de red niteliğinde cevaplar vermişti. Yunan delegeleri araştırmayı hiç kabul etmemişlerdi. Bunun üzerine itiraf devletleri Türk ve Yunan delege kurullarına bazı teklifleri içine alan bir proje vererek hükümetlerinden bu projeler için alacakları cevapların konferansa bildirilmesini istemişlerdi. Bizim delege kurulumuza verilen projede SEV anlaşması hükümlerinde yapılacak değişikliklerle ilgili şu noktalar vardı. Bize bırakılan jandarma ve özel birliklerin sayısını bir parça arttırmak, Memleketimizde kalacak yabancı subayların sayısını biraz azaltmak. Boğazlar bölgesini biraz ufaltmak. Bütçemiz üzerine konmuş bulunan sınırlamaları biraz hafifletmek. Bayındırlık işleriyle ilgili imtiyaz verme hakkımız üzerine konmuş sınırlamaları da biraz hafifletmek. Bundan başka adli kapitülasyonlar, yabancı postaları, Kürdistan'la ilgili olarak sev tasarısında değişiklikler yapılmasını ümit ettirecek bazı belirsiz vaatler. Bu teklifler projesinde Ermenistan sınırlarının tespiti işi Birleşmiş Milletler'in göndereceği bir komisyona bırakılmaktaydı. Sözde İzmir ili bize geri verilecekti. Fakat İzmir şehrinde bir Yunan kuvveti bulundurulacak, İzmir ilinin güvenlik işleri İtilaf Devletleri subayları tarafından idare edilecek, bu ildeki jandarma kuvveti nüfus oranına göre çeşitli unsurlardan kurulacak, şehre Birleşmiş Milletler tarafından bir Hristiyan vali tayin edilecek, İzmir ili Türkiye'ye gelirinin çoğalmasıyla artacak bir yıllık vergi ödeyecekti. İzmir ili için teklif edilen bu çözüm şekli, beş yıl sonra taraflardan birinin isteği üzerine Birleşmiş Milletlerce değiştirilebilecekti. Delegeler daha yoldayken başlayan günah saldırısı. Efendim, İtilaf Devletleri, Delege Kurulumuz aracılığıyla yaptıkları tekliflerin cevabını almayı beklemeden, daha delegelerimiz yoldayken, Yunanlılar bütün ordusuyla ve bütün cephelerimize karşı saldırıya geçti. Görüyorsunuz ki efendiler Yunan taarruzu konferans ve barış hikayesini bize zorunlu olarak terk ettiriyor. Şimdi izin verirseniz size bu saldırıyı ve sonucunu bildireyim. Yunan ordusunun Bursa ve doğusunda önemli bir grubu, Uşak ve doğusunda diğer bir grubu vardı. Bizim de kuvvetlerimiz Eskişehir'in kuzeybatısında... Dumlupınar'da ve Doğusunda olmak üzere iki grup halindeydi. Bundan başka Yunanlıların İzmit'te bir tümenleri bizim de ona karşılık Kocaeli grubu bulunuyor. Yunanlıların Menderes birliklerine karşı da birliklerimiz vardı. Yunan ordusunun Bursa ve Uşak grupları 23 Mart 1921 günü ileri harekata geçtiler. İsmet Paşa komutasında bulunan Batı cephesi birlikleri bildirdiğim gibi Eskişehir'in kuzeybatısında yığınak yapmıştı. Karar savaşı inönü mevzilerinde kabul etmekti. Ona göre tedbir alınıyor ve hazırlıklar yapılıyordu. Düşman 26 Mart akşamı İsmet Paşa'nın işgal ettirdiği mevzilerin sağ kanadı ilerisine yerleşti. Ertesi günü bütün cephede karşılaşmalar oldu. Düşman 28'de sağ kanadımıza saldırıya geçti. 29'da her iki kanattan saldırdı. Düşman yer yer önemli başarılar elde ediyordu. 30 Mart günü şiddetli savaşlarla geçti. Bu savaşların da sonucu düşman lehini oldu. İkinci İnönü Zaferi ve İsmet Paşa'nın Metristepede gördüğü durum. Bundan sonra sıra bize geliyor. İsmet Paşa 31 Mart günü karşı saldırıya geçti... ...ve düşmanı yenerek 31 Mart 1 Nisan gecesi geri çekilmeye mecbur etti. Böylece inkılap tarihimizin bir sayfası... ...ikinci İnönü Zaferi ile yazılmış oldu. Efendiler, düşman çekilirken... Batı cephesi komutanıyla 1 Nisan günü yapılan yazışmalar o günün duygularını tespit eden belgelerdi. O duyguları yeniden canlandırmak için izin verirseniz o günkü yazışmalardan bazı telgrafları olduğu gibi okuyacağım. 1 Nisan 1921 Metris Tepe Saat 18.30'da Metris Tepe'den gördüğüm durum.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 İnönü savaş meydanında... Metlis Tepe'de Batı Cephesi Komutanı... ...ve Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa'ya... ...bütün dünya tarihinde... ...sizin İnönü meydan muharebelerinde... ...üzerinize yüklendiğiniz görev kadar... ...ağır bir görev yüklenmiş komutanlar... ...pek azdır... ...milletimizin bağımsızlık ve varlığı... ...dahice idealiniz altında... ...görevlerini şerefle yapan... ...komuta ve silah arkadaşlarınızın... ...kalbine ve vatanseverliğine... ...büyük bir güvenle dayanıyordu... ...siz orada yalnız düşmanı değil...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 üstünde durduğunuz tepenin size binlerce düşman ölüleriyle dolu bir şeref meydanı seyrettirdiği kadar milletimiz ve kendiniz için yükseliş parıltılarıyla dolu bir geleceğin ufkuna da baktığını ve hakim olduğunu söylemek isterim. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Hazretleri. Zulüm ve zorbalık dünyasının en zalimce hücumlarına karşı yalnız ve şaşkın kalan milletimizin maddi ve manevi bütün yetenek ve kuvvetlerini ruhundaki ateşle toplayan ve harekete getiren Büyük Millet Meclisi'nin başkanı Mustafa Kemal Paşa. Kahraman askerlerimiz ve subaylarımız adına, askerlerimizle avcı hatlarında omuz omuza vuruşan Tümen ve Kolordu komutanları adına takdir ve tebriklerinize büyük bir iftiharla teşekkürlerimi arz ederim. Batı Cephesi Komutanı İsmet Güney Cephesindeki Harekat Saygıdeğer efendiler, İnönü Muharebe alanını ikinci defa yenilerek terk eden ve Bursa'ya doğru eski mevzilerine çekilen düşmanın takibinde piyadi ve süvari tümenlerimizin gösterdikleri anılmaya değer yararlılıkları anlatamayacağım. Yalnız genel askeri durumu tam olarak açıklayabilmek için izin verirseniz Güney cephemize giren bölgede yapılan harekatı özetleyeyim. Güney cephesi komutanı Refet Paşa'nın emrinde bulunan üç piyade tümeni Dumlupınar'da hazırlanmış bir mevzide bulunuyordu. Bundan başka bir süvari tümeni ve bir de süvari tugayı vardı. Bu mevziin sol kanadında bulunuyordu. Güney Cephesi komutanının aldığı görev düşmanı bu mevzide durdurmaktı. Uşak doğusundaki mevzilerimizden hareket eden 3 piyade tümeni ve bir kısım süvari Dumlupınar mevzilerine saldırdı. 26 Mart'ta birliklerimiz mevzilerini terke mecbur oldu. Güney cephesi komutanı bundan sonra kuvvetlerini esaslı bir hatta durdurmayı ve yeniden düzen almayı başaramadığı için kuvvetler ikiye ayrıldı. 8. ve 23. piyade tümenleriyle 2. süvari tümeninden meydana gelen kısmı kendi emri altında altın taşa doğru çekildi. 57. piyade tümeniyle 4. süvari tugayından meydana gelen öteki kısım Fahrettin Paşa'nın emri altındaydı. Düşman bütün kuvvetiyle Fahrettin Paşa kuvvetlerine yönelerek doğuya yürüdü. Refet Paşa kuvvetlerine karşı Dumlupınar'da yalnız bir piyade alayı bıraktı. Refet Paşa sonradan 23. Tümeni Altıntaş üzerinden güneye Fahrettin Paşa emrine verdi. Altıntaş yönünde düşmanın hiçbir hareketi olmadığı anlaşılınca Refet Paşa yanında bulunan kuvvetlerle kuzeye getirtildi. Doğuya doğru ilerleyen düşmana karşı Fahrettin Paşa kuvvetleri çeşitli yerlerde savaşlar vererek Afyon'un doğusuna çekildi. Düşman... Afyon Karahisar'ı işgal ettikten sonra Çay-Bolved'in hattına kadar ilerledi ve orada durdu. Bu düşman karşısında Fahrettin Paşa 57. ve 23. tümenlerle birlikte güneyden Adana bölgesinden gelen 41. tümeni de alarak bir karşı hat oluşturdu. Yunan ordusunun genel taarruz planında pek göze çarpan bir yanılma. Efendiler, askeri strateji konusunda fazla düşünce ileri sürmekten kaçınma taraftarı olmakla birlikte... ...Yunan ordusunun bu defaki genel saldırı planında... ...göze çarpan bir yanılmaya işaret etmek isterim. Yunan ordusunun Uşak grubunun... ...Dunlu Pınar'dan sonra Eskişehir'e doğru yürümesi gerekirdi. Afyon üzerinden Konya'ya doğru yönelmesi... kuvvetlerini asıl kesin sonuç alacağı alandan uzaklaştırarak... ...işe yaramaz ve tehlikeli bir durumda bırakmıştır. Önündeki başarı bizim tarafa kaldıktan sonra... Bu kuvvetlerin kendilerini tehlikeden kurtarmak için bir an önce hızla geri çekilmelerini sağlamaktan başka bir şey düşünemeyeceklerine şüphe yoktu. İnönü önünde zafer kazanan kuvvetlerimiz Eskişehir Altıntaş üzerinden Dumlupınar'a yönelerek bu mesafenin önemli bir kısmında demir yolundan fazlasıyla yararlanma imkanı bulunduğuna göre Afyonkarahisar'ın doğusunda bulunan Yunan grubu geri çekilme hattını kesebilir ve böylece pek büyük bir ihtimalle o grubu büyük bir felakete uğratabilirdi. Nitekim bu düşüncenin uygulanmasına geçmekte bir an gecikilmemiştir. İlk serbest kalan tümenler derhal Güney Cephesi komutanı Refet Paşa'nın emrine verilerek harekete geçirilmiştir. İnönü Meydan Savaşı'ndan alınan sonuç üzerine Yunan ordusunun uşak grubu derhal geri çekilmeye başladı. Refet Paşa 7 Nisan 1921 tarihinde komuta merkeziyle çöğürlerde, 4. ve 11. tümenler Altıntaş bölgesinde... 5. Kafkas tümeni ve kuvvetli bir alay durumunda olan Meclis Muhafız Taburu Çöğürler güneyinde, 1. ve 2. Suvari tümenleri Kütahya bölgesinde bulunuyorlardı. Fahrettin Paşa Çay ve Afyon'dan çekilen düşmanı kovalayıp sıkıştırırken, Refet Paşa da düşmanın Aslıhanlar civarında bulunan bir alayına bu saydığımız kuvvetlerle yani 3 piyade tümeni ve bir taburla taarruz etti. Bir taraftan da kuzeyden daha iki tümen, 24. ve 8. tümenler güneye doğru gönderildi. Aslıhanlardaki Yunan alayı Refet Paşa'nın saldırısını durdurdu ve çok zaman kazandı. Bu süre içinde geriden gelen birliklerle iki tümene kadar desteklendi. Bu kuvvetler Afyon'dan çekilen kuvvetlerin kendilerine katılmalarını sağladı. 12 Nisan 1921 günü Refet Paşa'nın emrinde kuzeyden güneye ve doğudan batıya saldıran kuvvetlerin toplamı şöyleydi. Kuzeyden gelen 4, 5, 11, 8 ve 24, doğudan ilerleyen 57, 23 ve 41. tümenler ki toplam olarak 8 piyade tümeni ve bir piyade taburu, 1. ve 2. suali tümenleri çok uzak mesafelerden dolaştırılarak ve ancak düşman yenildiği takdirde etkili olabilecek, fakat o günkü savaşta hiç de işe yaramayan düşman gerisindeki Banas hedefine gönderilmişti. Refet Paşa'nın komutası altına verilen kuvvetler saldırılarında başarı kazanamadılar. Aksine fazla can kaybı oldu. Düşman Dumlupınar mevzilerine hakim olarak yerleşti ve orada kaldı. Refet Paşa kuvvetleri de Dumlupınar'ın 10 kilometre kuzeydoğusunda olmak üzere Aydemir, Çalköy, Selki Saray hattına çekilip durdu. Aslıhanlar Muharebesi diye anılan bu çarpışmalar bu şekilde sona erdi. Refet Paşa kendi yenildiği halde düşman yenilmiş sayıyordu. Efendiler, savaş sırasında savaş hatlarındaki bazı kısımların ileri geri dalgalanışı ve özellikle Afyon doğusunda bulunan düşman tümenlerinin Dumlupınar'ın ilerisinde bıraktıkları bir alaylarının yenilip saf dışı edilememesi yüzünden düşman kuvvetleri Dumlupınar'a kadar çekilme imkanını bulabilmiştir. Bundan sonra Yunan kuvvetlerinin sağlam bir savaş hattı tutmak üzere geri yürüyüşleri Refet Paşa'nın savaşının sonucu hakkında yanlış bir yargıda bulunmasına yol açtı. Gerçekten de Refet Paşa kendi yenildiği halde düşmanın yenilip geri çekildiğini sandı ve bunu 5 gün süren Donlu Pınar Meydan Muharebesi'nde düşmana son darbenin vurulabildiğini bildiren telgrafıyla bize de haber verdi. Biz de pek tabi memnun olarak büyük takdir ve tebriklerde bulunduk. Fakat durumu iyice anlamak için telgraf başında kendine sorduğum soruları aldığım cevaplardan durumun bildirildiği gibi olmadığı şüphesine düştük. Sonunda anlaşıldı ki düşman kendi maksadına ve genel durumuna uygun olarak Dumlupınar'da savunması kolay, hakim ve sağlam bir mevzi alıyordu. Aksine Refet Paşa'nın ise biraz geride bütün kuvvetleriyle Aydemir, Çalköy, Saray hattını tutması gerekti. Efendiler, durum sakinleşmeye başladıktan sonra Refet Paşa'nın komuta ettiği orduda kendine karşı güvenin kalmadığı anlaşıldı. Durumu yerinde incelemek üzere Ankara'dan Fevzi Paşa Hazretleri, Batı cephesinden de İsmet Paşa birlikte bizzat Refet Paşa'nın komuta merkezine gittiler. Refet Paşa'nın komuta durumunun bir süre daha devamı tercih edilmekte olduğundan konuyu ona göre bir hal çaresine bağladılar. Fakat zaman geçmeden bu durumun devam ettirilmesinin mümkün ve doğru olmadığı düşüncesi belirdi. Bu sebeple ben bizzat Fevzi ve İsmet Paşaları alarak Refet Paşa'nın yanına gittim. Durumu yakından inceledim ve konuyu derhal şöyle bir çözüme bağladım. Refet Paşa'nın komutası altında bulunan Güney Cephesi'ni Batı Cephesi'ne bağlayarak İsmet Paşa'nın komutasına verdim. Kendine de Ankara'da bir görev verilmek üzere oraya dönmesi gerektiğini bildirdim. Refet Paşa, Türk ordusuna başkomutan olmak istiyordu. Refet Paşa, Ankara'ya döndüğü zaman şöyle bir çözüm yolu düşünmüştüm. İsmet Paşa, artık Genelkurmay Başkanlığından istifa ederek kendini tamamıyla genişletilmiş olan Batı Cephesi Komutanlığına verecek. Milli Savunma Bakanı bulunan Tevfik Paşa Hazretleri de vekaletle yürütmekte olduğu Genelkurmay Başkanlığını asil olarak üzerine alacak. Ondan boşalacak Milli Savunma Bakanlığı görevinde Refet Paşa yapacak. Refet Paşa aslında yine askeri bir görev almak istiyordu. Fakat benim bulduğum çözüm yolunu beğenmedi. Diyordu ki Milli Soğunma Bakanı bulunan Fevzi Paşa'nın görevinden çekilmesini gerektiren bir durum yoktur. İsmet Paşa'nın genelkurmay başkanlığından ayrılmasını zorunlu buluyor ve bana da bu aralık bir görev vermeyi düşünüyorsanız çözüm şeklinin ona göre düzenlenmesi mümkündür. Ben her nasılsa Refet Paşa'nın düşüncesinde gizli olan maksadı birdenbire kavrayamadım. Çünkü biraz sonra anlar gibi olduğum görüş asla hatırıma gelmemiştir. Anlayamadığım noktayı açıklatmak için kendine sordum ve dedim ki, yani siz mi genelkurmay başkanı olmak istiyorsunuz? Gerçi açık bir cevap vermedi ama ben maksadının tamamen bundan ibaret olduğunu kabul ettim. Bunun üzerine şu görüşü ileri sürdüm. Genelkurmay başkanlığı bizim teşkilatımıza göre bugün fiili olarak başkomutanlık makamıdır. Siz daha Türk ordusuna başkomutan olacak vasıfları kazanmış değilsiniz. Bunu hatırınızdan çıkarınız. Refet Paşa verdiği cevapta dedi ki, öyleyse ben de Milli Savunma Bakanlığı'nı kabul etmem. O sizin bileceğiniz iştir dedim ve bıraktım. Gerçekten kabul etmedi ve izin alarak Kastamonu ormanlarında Ecevit denilen yerde bir süre dinlenmeye çekildi. Refet Paşa'nın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilişi bundan sonra ortaya çıkan başka bir durum üzerine olmuştur. Londra Konferansı'ndan dönen Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'in imzaladığı sözleşmeler, saygıdeğer efendim. İkinci İnönü zaferinden sonra Londra'ya gitmiş olan Delegeler Kurulu'numuz geri döndü. Konferansın olumlu bir sonuca varmamış olduğunu biliyorsunuz. Fakat Delegeler Kurulu Başkanı ve Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey kendiliğinden İngiltere, Fransa ve İtalya diplomatlarıyla ilişki ve görüşmelerde bulunarak her biriyle ayrı ayrı bir takım sözleşmeler imzalamış bulunuyordu. Bekir Sami Bey'in İngiltere ile imzaladığı bir sözleşme gelince elimizde bulunan bütün İngiliz esirlerini geri verecektik. Buna karşılık İngilizler de bize kendi ellerinde bulunan esirlerimizi iade edeceklerdi. Yalnız Türk esirleri arasında Ermenilere ve İngiliz esirlerine zulüm veya kötülük yapmış olduğu iddia edilenler serbest bırakılmayacaktı. Hükümetimiz elbette böyle bir sözleşmeyi kabul edip onaylayamazdı. Çünkü böyle bir sözleşmeyi onaylamak demek, Türk uyruklu olanların Türkiye içindeki hareketleri üzerinde yabancı bir hükümetin bir çeşit yargı hakkını onaylamak olur. Bu sözleşmeyi kabul etmemekle birlikte İngiliz'e bazı Türk esirlerini serbest bıraktıklarından, biz de karşılık olarak elimize bulunan İngiliz esirlerinden bir kısmını serbest bıraktık. Daha sonra 23 Ekim 1921 tarihinde Kızılay 2. Başkanı Hamit Bey ile İstanbul'daki İngiliz komiseri arasında yapılan anlaşma üzerine Malta'da bulunan bütün Türk tutuklularıyla elimizde bulunan bütün İngiliz tutuklularının karşılıklı olarak serbest bırakılması kararlaştırılmış ve bu karar uygulanmıştır. Efendim, Bekir Sami Bey resmi görüşmeler ve konuşmalar dışında sırf kişisel olarak da Lloyd George'la bir görüşme yapmış. Aralarında söylenen sözler Stenoyla ile yazılmış. Bu imza da edilmiştir. Fakat ben Bekir Sami Bey'in elinde bulunan sayfa hakkında bana bilgi verildiğini hatırlamıyorum. Son zamanlarda Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Bekir Sami Bey'den bu sayfayı istettimse de bakanlığa gönderdiği bir mektupta o zaman bu sayfa tercümelerinin bana gösterildiğini gerek Aslı'nın gerek tercümelerinin Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılırken ilgili dosyada bırakıldığını bildirmişti. Dosyalarda bu belge bulunamamıştır. Dışişleri Bakanlığı'nda da hiç kimsenin bu belge metni hakkında bilgisi yoktur. Ben de belirttiğim gibi hiçbir vakit haberdar edildiğimi hatırlamıyorum. Efendiler, Bekir Sami Bey ile Fransız Başbakanı Monsieur Briand arasında da 11 Mart 1921 tarihli bir sözleşme imza edilmiştir. Bu sözleşmeye göre Fransa ile milli hükümet arasındaki düşmanlığa son verilecek. Fransızlar silahlı çetelere, biz de mücahitlerimize silahlarını bıraktıracağız. Zabıta kuvvetlerimize Fransız subayları alınacak. Fransız tarafından kurulacak zabıta kuvvetleri olduğu gibi kalacak. Fransa'nın boşaltacağı yerlerle Elazığ, Diyarbakır ve Sivas illerinin ekonomik gelişmesi için yapılacak faaliyetlerde üstünlük hakkı ve Ergani madenlerini işletme hakkı da Fransızlara verilecek. Ve benzeri. Hükümetimizce bu sözleşmenin de kabul edilmemesinin sebeplerini sıralamaya gerek yoktur sanırım. Bekir Sami Bey İtalya Dışişleri Bakanı bulunan Kont ile da 12 Mart 1921'de bir sözleşme imzalamış. Bu sözleşme gelince, İtalya'nın konferans sırasında İzmir ve Trakya'nın bize verilmesi konusundaki isteklerimizi desteklemesine karşılık biz de İtalyan devletine Antalya, Burdur, Muğla, Isparta sancaklarıyla Afyonkarahisar, Kütahya, Aydın ve Konya sancaklarını sonradan tayin edilecek kısımlarında ekonomik faaliyetler için üstünlük hakkı tanıyacaktı. Bundan başka bu bölgelerde Türk hükümeti veya Türk sermayesi tarafından yapılamayacak olan ekonomik işlerin İtalyan sermayesine verilmesi ve Ereğli madenlerinin bir İtalyan Türk şirketine devri kabul edilmekteydi. Elbette bu sözleşmede hükümetimizce redden başka bir işlem göremezdi. Efendiler, İtilaf devletlerinin Londra'ya barış yapmak için gönderdiğimiz Delegeler kurulumuz Başkanı Bekir Sami Bey'e imza ettirdikleri sözleşmelerdeki maddelerin, SEV projesinden sonra aralarındaki imzaladıkları üçlü anlaşma, (Akko-Tripartit) adı verilen ve Anadolu'yu nüfus bölgelerine ayıran bir anlaşmayı, milli hükümetimize başka adlar altında kabul ettirme maksadına dayandığı açıktır. İtilaf devletlerinin politikacıları bu maksatlarını Bekir Sami Bey'e kabul ettirmeyi de başarmıştı. Bekir Sami Bey, Londra'da konferans görüşmelerinden çok, teker teker yapılan konuşmalarla oyalamaya çalıştıkları anlaşılıyor. Milli hükümetin bağlı bulunduğu prensiplerle, bu prensiplere bağlı bir Dışişleri Bakanı'nın tuttuğu yol arasındaki uyuşmazlığı açıklamak maalesef mümkün değildir. Bekir Sami Bey, ikinci defa Avrupa'da bulunduğu sırada, bana bazı hususları bildirdiği gibi, dönüşünde de bir rapor vermişti. Gerek bildirmiş olduğu hususlarda, gerek raporunda yer alan bazı düşünceler, ne yazık ki Bekir Sami Bey'in, Türk milletinin gerçekleştirmeye çalıştığımız amaç ve ülküsünü tam olarak kavramış ve o çerçeve içinde hareket etmekte olduğundan şüphe ettirmeyecek ve tereddüde düşürmeyecek nitelikte değildi. Bekir Sami Bey Avrupa temaslarının üzerinde bıraktığı etki ve anlayışlara göre görüş ileri sürüyordu. 12 Ağustos 1921 tarihli bir şifreli telgrafında bizim politikamızı eleştirdikten sonra diyordu ki, daha fırsat eldeyken akıllıca bir siyaset takip etmek, memleketi sürüklendiği büyük bir çıkmazdan kurtarabilir. Olaylar bir bütün olarak incelenerek memleketi selamete çıkaracak bir tutumu benimsemek şarttır. Aksi takdirde tarih ve millet karşısında hiçbirimiz sorumluluktan kurtulamayız. Milletin mutluluğu ve Müslümanlığın selameti adına isabetli bir tutumun benimselmesini ve bir an önce bildirilmesini rica ederim. Bekir Sami Bey ne olursa olsun barış yapmak istiyorum. Bekir Sami Bey her ne pahasına olursa olsun barış yapma taraflısıydı. Bu görüşünü 24 Aralık 1921 günlü raporunda şöyle açıklıyordu. Savaşın sürüp gitmesinin bu memleketi bu milletin varlığını tehlikeye koyacak kadar yıkıp yok edeceğini ve katlanılan bütün fedakarlıkların boşa gitmiş olacağını kesinlikle düşünmekteyim savaşın devam ettirilmesinin dış ve iç düşmanlarımızın ekmeğine yağ süreceğini, korktuğumuz bela ve felaketleri memleketin başına kendiliğinden çekeceğine bütün varlığımla inanıyorum. Zatı devletlerinin üzerine düşen görev, dünyada hemen hiçbir siyaset adamının omuzlarına yüklenmeyen en ağır bir yüktür. Tarihte 5-6 asırda değil, belki 15 asırda bir kimseye ancak kısmet olabilen bir görevi üstlenmiş bulunuyorsunuz. Her türlü aşırılıktan sakınarak, bugünün yararları uğruna geleceğin gerçek yararlarını feda etmeyerek, Türklükle beraber bütün İslam dünyasının geleceğini güven altına almak için, pek yakın bir zamanda fazlasıyla gerçekleştirilebilecek milli ve İslami gayeyi kurtarmak ve güçlendirmek için, hatta geçici olarak fedakarlığa bile katlanmak sayesinde, zat devletlerinin dünya tarihinde ölümsüz bir isim kazanması ve Müslümanlık binasına yeni bir şekil veren şahsiyet olması mümkündür. Aksi halde Türk milletinin ve bütün Müslümanlık dünyasının esaret ve aşağılığa mahkum olacağı bendenizce şüphesizdir. Adınızı kıyamet gününe kadar bütün Müslüman kuşaklar için kainatın övüncü olan Yüce Peygamber Efendimiz'den sonra en kutsal bir ad ve yadigar olmak üzere arkanızda bırakmak şerefini ve fırsatını kaybetmemenizi, vatanseverlik ve Müslümanlık gereği olarak bildirmeyi bir kutsal görev sayarım efendim hazretlerim. Bekir Sami Bey bütün bu düşüncelerle özet olarak esaretten ve aşağılıktan kurtulmak için kendinin Londra'ya yaptığı sözleşmeler çerçevesinde milli mücadeleye son vermeyi teklif ediyordu. Efendim. Bekir Sami Bey'in bu düşünceleri bende olumlu bir etki yaratmamıştı. İleri sürdüğü düşünceler ve bunların dayandığı mantık kendiyle görüşme ve tartışmanın bile gereksiz ve yararsız olduğu kanaatini uyandırmıştı. ...mecliste belirmeye başlayan siyasi gruplar. Efendiler, yüce kurulumuzu biraz da Büyük Millet Meclisi içinde... ...kendini gösteren durumlarla temasa getirmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Büyük Millet Meclisi'ne milletçe üye seçilirken... ...Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yönetim kurulları da... ...ikinci seçmenler arasında bulundu. Buna göre denilebilir ki Büyük Millet Meclisi bütünüyle... Aynı zamanda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin siyasi bir grubu niteliğindeydi. Gerçekten de başlangıçta bu yolda hareket edilmişti. Cemiyetin temel ilkeleri, Meclis Genel Kurulu'nda temel ilkeleri durumundaydı. Biliyorsunuz ki Erzurum ve Sivas Kongresi'nde tespit edilen ülkeler, İstanbul'daki son meclisi Mebusanca'da kabul edilip desteklenerek, Misak-ı Milli Adı altında özetlenmişti. Bu ilkeler 1. Büyük Millet Meclisi tarafından da kabul edilerek o çerçeve içinde memleketin bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını sağlayacak barış ve güvenliğin elde edilmesine çalışılıyor. Fakat zaman geçtikçe mecliste ortaklaşa bir çalışmanın sağlanıp düzenlenmesinde güçlükler belirmeye başladı. En basit konularda oylar dağılıyor, meclisten iş çıkamıyor. Bazı kimseler bu duruma bir çare olmak üzere 1920 yılının ortalarında bir takım gruplar meydana getirme faaliyetine geçtiler. Bütün bu faaliyetler meclis görüşmelerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlama ve görüşülen konular üzerinde oyları dağıtmadan olumlu iş çıkarma gayesini gidiyor. Geri geldiğinde arz etmiştim ki ilk anayasamıza kaynaklık eden 13 Eylül 1920 tarihli bir programı meclise sunmuştum. Bu programın mecliste 18 Eylül'de okunan kısmından başka Buna esas olmak üzere Büyük Millet Meclisi'nin temel niteliğini ve yönetim şekliyle ilgili görüşleri tespit eden ve meclisin açılışından sonra okunup kabul edilen önergemi de bu kısımla birlikte Halkçılık Programı adı altında bastırmış ve yayınlatmıştım. Belirttiğim gruplar benim bu programımdan ilham alarak bir takım ünvanlar takılmaya ve programlar tespit etmeye başladılar bir fikir vermiş olmak için bu gruplardan belli başlıların adlarını sayın. A. Tesanüt, dayanışma grubu B. İstiklal grubu C. Müdafaa-i Hukuk Zümresi, müdafaa-i hukuk topluluğu, D. Halk zümresi halk topluluğu E. Islahat grubu Bu gruplardan başka isimsiz olarak özel maksatlı bazı küçük grupların da faaliyet halinde oldukları anlaşılıyor. Efendiler bu isimlerini saydığım gruplardan her biri meclis görüşmelerinde disiplini sağlamak ve oyları birleştirmek maksadıyla kurulmuş oldukları halde varlıkları aksini gösteriyor. Gerçekten de sayıları çok, üyeleri sınırlı olan bu gruplar birbirleriyle yarışmaya kalkışmışlar ve birbirlerini dinlememek yüzünden mecliste neredeyse bir kargaşa doğurmaya başlamışlardı. Hele teşkilat esasiyet kanunu meclisten çıktıktan sonra, yani Ocak 1921 sonlarında. Meclis üyelerinin ve ortaya çıkan grupların genellikle her konuda toplantıya katılmalarını ve birlikte çalışmalarını sağlamanın bir kat daha güçleşmeye başladığı görünüyordu. Çünkü Misak Milli'nin tespit ettiği ilkelerde kayıtsız şartsız düşünce ve gaye birliği yer aldığı halde teşkilatı esasiye kanunun ortaya koyduğu görüşlerde tam bir birlik sağlanmış görünmüyordu. Mevcut grupları birleştirmek veya mevcut gruplardan birini destekleyerek İş görmek için dolaylı olarak çok çalıştım. Ancak bu yolda elde edilen sonuçların uzun ömürlü olamadıkları görüldü. İşe doğrudan doğruya benim el atmam zorunlu olmaya başladı. Nihayet Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu adıyla bir grup kurulmasına karar verdim. Bu grup için yaptığım programın başına bir ana madde koydum. Bu maddenin özü iki noktadan ibaretti. Birinci nokta şuydu. Grup, Misak ı milli ilkeleri çerçevesinde memleketin bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını sağlayacak, barış ve güvenliğin elde edilmesi için milletin bütün maddi ve manevi kuvvetlerini gereken hedeflere yönelterek kullanacak, memleketin resmi ve özel bütün kuruluş ve tesislerinin bu ana gayeye hizmet etmelerine çalışacaktır. Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Grubu'nun kurulması İkinci nokta, grup, devlet ve milletin teşkilatını, Teşkilatı ı Esasiye Kanunu'nun koyduğu ilkeler çerçevesinde sırasıyla şimdiden tespite ve hazırlamaya çalışacaktır. Efendiler, bütün grupları ve meclis üyelerinin çoğunu davet ederek bu iki esas üzerinde birleşmelerini sağladım. İşaret ettiğim bu ana madde ve bundan sonra grubun iç tüzüyle ilgili olan maddeler 10 Mayıs 1921 günü yapılan toplantıda kabul edildi. Grup genel kurulunca seçildiğim için grubun başkanlığında üzerime almıştım. Efendiler, memleket içinde Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti var olduğu gibi, onun aynı ad altında mecliste de bir siyasi grubu kurulmuş oldu. İstanbul'daki Meclis-i Mebusan'ın yapmaktan çekindiği iş, ancak onların dağılmasından 14 ay sonra Ankara'da yapılmış oldu. Bu grup, 1. Büyük Millet Meclisi'nin devam ettiği sürece, hükümetin görev yapmasına yardımcı olabilmiştir. Fakat grup düzüğündeki ana maddenin ifade ettiği ikinci noktayı, ...anlamlı bulanlar oldu. Bu gibiler duygularını açıklamamakla birlikte... ...bu noktada toplanan anlam ve gayenin gerçekleşmemesi için... ...derhal faaliyete geçmekte gecikmediler. Olumsuz faaliyet diye vasıflandırabileceğiniz... ...bu türlü faaliyetler... ...iki şekilde ortaya çıkmaktaydı. Birincisi... ...grubun içine düşünceleri karıştırma... ...ve görüşülecek konularda... aleyhte bir durum yaratma şeklinde oluyordu. Hoca Raif Efendi... ...Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti kuruyor. İkincisi... Memleket içinde ve yine teşkilatımız içindeydi. Bu noktayı açıklayan en belirgin örnek Erzurum Milletvekili Hoca Raif Efendi'nin ve bazı arkadaşlarının grubun kurulmasından önce ve teşkilatı esasiye kanunun çıkmasından hemen sonra giriştikleri faaliyettir. Arzu ederseniz bu konuda biraz bilgi vereyim. Hoca Raif Efendi ve arkadaşları Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Merkez Heyetinin adını değiştirdiler. Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti dediler. Mevcut cemiyet ilkelerinin başına da hilafet ve saltanat makamının ve devlet şeklinin olduğu gibi bırakılmasını sağlayıcı bir takım eklemeler yapmışlar ve bu faaliyetlerini öteki illere özellikle Doğu illerine de bir takım bildiriler göndererek yaymaya kalkmışlardı. Ben bu durumu öğrenir öğrenmez Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın dikkatini çektim. Hoca Raif Efendi'yi ve arkadaşlarını uyararak bu türlü faaliyetlerden vazgeçirmesini rica ettim. Sarıkamış'ta bulunan Kazım Karabekir Paşa ile Erzurum'da bulunan Hoca Raif Efendi arasında bazı yazışmalar olduktan sonra Raif Hoca bizzat Paşa'nın komuta merkezine gitmiş, orada Muhafaza-i Mukaddesat adının kullanılmasındaki sebepleri açıklarken demiş ki Maksat elifelik ve padişahlık haklarını korumak memleketin ve İslam dünyasının bugünkü ve gelecekteki hayatı için büyük uyuşmazlık ve sakıncalar doğuracak olan Cumhuriyet idaresinden kesinlikle sakınmaktır. Hoca Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Müdafai Hukuk Grubu'nun Hilafet ve Saltanat idaresini Cumhuriyete dönüştürme maksadı güttüğü hissedilmektedir. Görüşünde bulunduktan sonra bu gibi faaliyetleri tanımakta mazur olduklarını bildirmiş. Kazım Karabekir Paşa Devlet şeklinde tarihi değişiklikler yapılacağı zaman, askeri ve sivil devlet adamlarının gereği gibi görüşleri alınmalıdır, diyor. Kazım Karabekir Paşa'nın bu bilgileri veren 11 Temmuz 1921 tarihli şifreli telgrafında kendi de ileri sürdüğü görüşler arasında diyordu ki, hükümet şekliyle ilgili esasları Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun tespit etmiş olduğu görülüyor. Halbuki bendeniz bu kanun hükümlerinin olsa olsa bir parti programı halinde kalmasını, uygulamada ortaya çıkacağını tahmin ettiğim güçlüklere karşı daha yararlı buluyorum. Bu görüşümü bölgenin çok yakından tanıyabildiğim duygu ve düşüncelerine göre kısaca açıklamak isterim. Mecliste Teşkilatı Esasiye Kanunu desteklemek üzere kurulan gruba girmiş olanların çoğu ...yeni bir rejim değişikliğinde, memleket kaderinde söz sahibi olmak hevesinde görünenlerdir. Halk arasında ancak küçük bir grup yeni nitelikte teşkilat fikirlerini benimser. Milletvekillerinin teşkilatı esasiye kanununa taraftarlıkları ancak kişisel görüşlerinden gelebilir. Devlet şeklinin bu büyük ve tarihi değişiklik faaliyetlerinde... ...memleketin geleceğinden hep birlikte sorumlu olan askeri ve sivil devlet adamlarıyla müdafaa-i hukuk merkezlerinden gereği gibi görüş alınması ve durumun olağanüstü bir mecliste incelendikten sonra karara bağlanması gerekir düşüncesindeyim. Efendim. kesin zaferden sonra 2. Büyük Millet Meclisi Cumhuriyeti ilan ettiği zaman bile, Kazım Karabekir Paşa, İstanbul gazetelerine verdiği demeçte, öteden beri süre gelen duygularını ve şikayetlerini, Cumhuriyet ilanını bize sormadılar şeklinde özetlemekteydi. Kazım Karabekir Paşa bu görüşleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin millet tarafından olağanüstü yetkiler verilerek gönderilmiş üyelerden kurulu olağanüstü bir meclis olduğunu unutmuş gibi görünüyor. Böyle bir meclisin koyduğu kanuna hem de teşkilatı esasiye kanuna karşı bulunduğunu ima ediyor. Daha garibi devlet teşkilatının değişmesinde etkili olacak kararlar alabilmek için askeri ve sivil devlet adamlarının ve müdafaa hukuk merkezlerinin görüşlerinin alınması gerektiği inancında bulunduğunu söylüyor. Kazım Karabekir Paşa benim müdafaa-i hukuk grubuyla olan ilgime de karşı çıkarak bendeniz zatı devletlerinin bu gibi siyasi partilere girmemesini özellikle uygun bulmaktayım dedikten sonra benim tarafsız olarak kalmamı tavsiye ediyor. Kazım Karabekir Paşa'nın bu taygrafına 20 Temmuz 1921'de cevap verdim. Biraz uzunca olan bu cevabın bazı hususları aydınlatmaya yarayacak olan noktalarını belirtmekle yetineceğim. Cevabımda demiştim ki Müdafaa-i Hukuk grubu, memleketin bağımsızlığını tam olarak sağlamak gibi kısa ve kesin bir maksatla kurulmuştur. Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun uygulanma durumu da gayesi içindedir. Teşkilatı Esasiye Kanunu, bütün idare sistemini ve Türkiye hükümetinin hukuki durumunu gösteren ayrıntılı ve tam bir kanun olmayıp, memleketin mülki ve idari teşkilatında zamanın şartlarının gerektirdiği halkçılık ilkesini ifade eden bir kanundan ibarettir. Bu kanunda cumhuriyeti ifade eden bir şey yoktur. Raif Efendi'nin saltanat şeklinin cumhuriyetçiliğe dönüştürmek istendiği yolundaki düşüncesi kuruntudur. Meclisteki grup merkezinde kendilerine önemli işler verilen kimseler arasında kişilikleri ve geçmişteki davranışlarıyla eleştirilebileceklerin bulunduğu yolundaki iddia ise daha açık bir ifadeyle doğrulanmaya muhtaç bir durumdadır. Her işi bütün idari yetenekleri ve kişisel faziletleriyle mükemmel yetişmiş adamlara vermek pek değerli ve tatlı bir dilek olmakla birlikte kendi toplumumuz için değil dünyanın en ileri gitmiş milletleri için bile her çevre, her bölge ve her meslek sahibi tarafından saygıya değer görülecek bu kadar çok adam bulmak imkansızdır. Hayali ve gerçek dışı düşünce ve iddialarla memleketin kendine dayanabileceği tek kuvveti ve teşkilatı yıpratacak engellemelere başvurmak, eğer cahilce bir çılgınlık değilse herhalde bir hainlik olarak kabul edilmelidir. Zatı devletlerince de bilinir ki ilerleme yolunda girişilecek her önemli faaliyetin kendine göre önemli sakıncaları vardır. Bu sakıncaların en alt düzeye indirilebilmesi için alınacak tedbir ve yapılacak girişimlerde kusur etmemek gerekir. Bundan sonra efendiler teşkilat Esasiye Kanunu yapılırken sivil ve askeri devlet adamlarıyla müdafai hukuk merkezlerinin düşüncelerini almak konusundaki görüşümü de şöyle açıkladım. Zat-ı devletlerince de bilindiği üzere bir hükümet şeklinde yaşıyoruz ve onun bütün şartlarına uymak zorundayız. Kanunun meclis komisyonlarından sonra genel kurundaki tartışmalarıyla ortaya çıkacak şekli üzerinde uzaktan alınacak düşüncelerle etkili yapılamayacağı elbette kabul buyrulur. Kazım Karabekir Paşa Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun yapılmasında niçin acele edildiğinin, bunun uygulanmasından doğacak güçlüklerin nasıl giderileceğinin, hilafet ve saltanat konusundaki görüşümüzün ne olduğunun açıklanmasını da istemişti. Bu noktalarla ilgili cevaplarımda demiştim ki, Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun yapılmasında acelecilik sayılan tutumun sebebi bütün dünyada ve memleketimizde belirmiş olan halkçılık akımını sağlam bir şekilde tespit ederek bu konuda başka türlü karışmalara yer vermemek aynı zamanda yüzyıllardan beri yetersiz kimselerinin de boyuna kötüye kullanılan millet haklarını korumak için bu hakların asıl sahibi olan millete de söz hakkı tanımak ve bu yüksek düşüncenin gelişmesi için bugünkü olağanüstü şartlardan yararlanmaktır. Kanunun ne dereceye kadar uygulanabileceğini ölçmek için de bu işle uğraşmaya fırsat bulacakların azim ve irade yeteneğini hesaba katmak gerekir. Ortada hilafet ve saltanat meselesi diye başlı başına bir mesele yoktur. Söz konusu olan padişahın haklarıdır. Onun belirlenmesi ve sınırlandırılması için son birkaç yüzyılın tecrübeleri ve devlet kavramındaki millet haklarının gerçek anlamı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konuda şimdilik tespit edilmiş kesin bir kuralımız yoktur. Kazım Karabekir Paşa'nın grup başkanı olmayıp tarafsız kalmaklığın konusundaki teklifine verdiğim cevapta da şu düşünceleri ile sürmüştüm. İstanbul'daki Meclis-i Mebusan gibi bir meclisin başkanı değilim. Böyle bile olsa bir partiye bağlı olmak doğaldır. Halbuki Büyük Millet Meclisi'nin yürütme yetkisi de bulunduğundan bir bakıma hükümet niteliğindeki bir meclisin başkanı bulunmaktayım. Yürütme yetkisi de bulunan bir başkan için çoğunluk partisinden olmak pek gereklidir. Buna göre geniş bir programla ortaya atılmış siyasi bir partinin başkanı da olabilir. Bütün kimliğimle karışmış bulunduğum cemiyetten ayrılmaklığım mümkün olmadığı gibi, o cemiyetten doğmuş olan grup içinde bulunmaklığım da zorunludur. Aslında grup, hemen hemen meclis genel kurumuna yakın büyük bir çoğunluğu içine almaktadır. Dışarıda kalanlar, Erzurum milletvekillerinden Celalettin Arif Bey ve Hüseyin Avni Efendi ile benzeri davranışlarında serbest kalmak isteyen birkaç kişiden ibarettir. İzzet ve Salih Paşaların İstanbul'da siyasi görev almayacaklarına söz vermeleri üzerine İstanbul'a dönmelerine izin verildi. Efendiler, Ankara'da bulunan İzzet ve Salih Paşalar bir türlü Ankara'ya ısınamadılar. İstanbul'da ailelerinin yanına gitmelerine izin vermemiz için doğrudan doğruya veya dolaylı yoldan boyuna rica ediyorlar ve İstanbul'a dönüşlerinde siyasi hiçbir görev almayacaklarına söz veriyorlar. 1921 yılının Mart ayı başlarında İsmet Paşa'nın bazı işler için Ankara'ya gelmiş bulunduğu bir sırada paşalar ricalarını yenilediler. Bir gün İsmet Paşa'nın da katıldığı Bakanlar Kurulu toplantı halindeyken Ahmet İzzet Paşa daireye gelerek haber göndermiş ve İsmet Paşa kendiyle görüşmüştür. İzzet Paşa bizim teklifimiz üzerine İstanbul'da görev almayacağına uzun uzadıya açıklamalarla söz vererek İstanbul'da ailesinin yanına gönderilmesi için izin rica etmiş, Salih Paşa'nın da aynı şekilde söz vererek serbest bırakılması ricasında bulunduğunu eklemiş. İsmet Paşa bu açıklamayı ve bu ricayı bakanlar kuruluna getirdi. Zaten varlıklarının milli işlerimizde yararlı olmadığı, aksine Ankara'da bir yük, bir ağırlık olarak bulundukları, Üstelik bazı olumsuz akımlara da sebep oldukları anlaşılmış bulunduğundan bakanlar kurulu bu paşaların İstanbul'a dönmelerinde bir sakınca görmedi. Fakat ben Ahmet İzzet Paşa ve arkadaşının verdikleri sözde ciddiyetle samimiyet olmadığını İstanbul'a döndükten sonra mutlaka İstanbul hükümetinde görev alarak bizi tedirgin etmekte devam edecekleri kanaatinde olduğumu söyledim. Namusları üzerine söz veriyorlar derdi. Bu sözlerini yazılı ve imzalı olarak verirlerse izin verebileceğimi söyledim. İsmet Paşa bu teklifimi yanımızdaki odada bekleyen İzzet Paşa'ya bildirdi. İzzet Paşa derhal bir kağıt kalem alarak kabineden çekileceklerini bir söz belgesi olarak yazmış ve imzalamış, eğer yanılmıyorsam Salih Paşa'ya da imzalatmıştı. Ben bu kısa söz belgesini yeterli görmedim. Paşa'nın sözle anlattığı anlam ve genişlikte de değildi. Hemen bunun bir aldatmacı olduğuna arkadaşların dikkatini çekerek, İsmet Paşa'ya ağızdan anlattıklarını yazarak, İmza etsin dedim. İzzet Paşa'nın ağızdan bu kadar açıklama yapıp söz verdikten sonra başka maksatla bir söz yazmış olacağı tahmin edilmedi ve bu kısa sözün yeterli görülmesi ister. İşte İzzet ve Salih Paşalar böyle aldatmaca bir belgeyle İstanbul'a gitmenin yolunu bulmuşlardır. Efendiler, Ali İhsan Paşa meclisteki muhalif grup ileri gelenleriyle temas ve haberleşmelerde bulunuyor. Kendinin komutanlığına son verilerek hakkında kanunu işleme devam edilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı emrine verilmesini onayladığım 18 Haziran 1922 gününün ertesinde yani 19 Haziran tarihinde o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci Başkanı bulunan Rauf Bey'den makine başında İhsan Paşa ile ilgisini gösterir bir şifreli telgraf almıştım. Yeri gelince bu telgrafı da bilginize sunmuştum. O günlerde Adapazarı İzmit taraflarında gezide bulunuyordum. Rauf Bey telgrafında diyordu ki, Birinci Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa'nın görevden alınarak Divan'ı harbe verilmek üzere Konya'ya gönderildiğine dair Meclis çevrelerinde dedikodulara yol açan bir söylenti vardır. Efendim, bir komutanın görevden alınması, görevi tayini veya askeri mahkemeye verilmesi işleminin üzerinden bir gün bile geçmeden meclisçe dedikodu olabilecek bir söylenti haline gelmesi ve Meclis ikinci başkanının bu olayla. Benden açıklama isteyecek kadar yakından ilgilenmesi dikkat çekici değil midir? Rauf Bey'e tarafından gereken cevap verildi. 1. Ordu Komutanlığı bir süre vekaletle idare edildi. Fakat birinin asil olarak tayini gerekiyor. Moskova sefirliğinden dönmüş olan Fuat Paşa'nın 1. Ordu Komutanlığı'nı kabul edip etmeyeceği konusunda düşüncesini almak istedim. Anladım ki cephe komutanlığı yapmış olduğundan cephe komutanının emrine girmek istemiyorum. Milli Savunma Bakanı bulunan Kazım Paşa aracılığıyla 1. Ordu Komutanlığı'nı Refet Paşa'ya teklif etti. Kabul etmiyor. Nihayet o tarihlerde kayıtsız şartsız cephe emrine girerek görev yapacağını söyleyen ve açıkta bulunan Nurettin Paşa'yı 1. Ordu Komutanlığı'na getirdi. Saldırı planımızın ana çizgileri. Efendim, düşman ordusunun cephe ve teşkilat durumuyla ona karşı Batı cephesindeki kuvvetlerimizin esas olarak iki ordu halinde kurulup düzenlenmiş olduğunu söylemiştim. Öteden beri tasarlamış olduğumuz saldırı planımızın ana çizgilerini de bildireyim. Düşündüğümüz, ordularımızın ana kuvvetlerini düşman cephesinin bir kanadında ve mümkün olduğu kadar dış kanadında toplayarak bir imha meydan savaşı vermekte. Bunun için elverişli bulduğumuz durum, ana kuvvetlerimizi düşmanın Afyonkarahisar yakınlarında bulunan sağ kanat grubu güneyinde ve akarçayla ...Dumlu Pınar hizasına kadar olan alanlarda toplamaktı. Düşmanın en hassas ve önemli noktası orasıydı. Çabuk ve kesin sonuç almak düşmanı bu kanadından vurmakla mümkündü. Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa... ...bu bakımdan gerektiği gibi bizzat incelemeler yapmışlardı. Hareket ve saldırı planımız çok önceden tespit edilmişti. Konya'ya gelmiş olan General Townsend'in isteği üzerine... Kendiyle görüşmek için Ankara'dan hareket ederek 23 Temmuz 1922 akşamı Batı Cephesi Komuta Merkezi'nin bulunduğu Akşehir'e gittim. Savaş planı üzerinde görüşürken Kurmay Başkanı'nın da katılmasını uygun bulduk. Ben 24 Temmuz'da Konya'ya gittim. 27'sinde tekrar Akşehir'e gelmiştim. 27-28 Temmuz gecesi birlikte yaptığımız görüşme sonunda tespit edilmiş olan plan gereğince saldırıya geçmek üzere 15 Ağustos'a kadar bütün hazırlıkların tamamlanmasına çalışmayı kararlaştırdık. 28 Temmuz 1922 günü öğleden sonra yaptırılan bir futbol maçını seyretmek bahanesiyle ordu komutanları ve bazı kolordu komutanları Akşehir'e çağrıldı. 28-29 Temmuz gecesi genel olarak komutanların saldırıyla ilgili görüşlerini aldı. 30 Temmuz 1922 günü Genel Kurmay Başkanı ve Batı Cephesi Komutanı ile yeniden görüşerek taarruzun şeklini ve ayrıntılarını tespit ettik. Ankara'dan çağırdığımız Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa da 1 Ağustos 1922 öğleden sonra Akşehir'e geldi. Ordu hazırlığının tamamlanmasında Milli Savunma Bakanlığına düşen işler tespit edildi. Saldırıya hazırlık yapıldı. Ordunun hazırlıklarının tamamlanmasını ve saldırının bir an önce yapılmasını emrettikten sonra tekrar Ankara'ya döndü. Batı Cephesi Komutanı 6 Ağustos 1922'de ordularına gizli olarak saldırıya hazırlık emri verdi. Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Paşalar da Ankara'ya döndüler. Efendiler, saldırı için yeniden cepheye gitmeden önce Ankara'da yapılması gereken bazı işler vardı. Daha saldırı emri verdiğimi Bakanlar Kurulu'na da açıkça bildirmemiştim. Artık onlara resmi olarak haber verme zamanı gelmişti. Yaptığımız bir toplantıda iç ve dış durumlarla ordunun durumunu görüşüp tartıştıktan sonra ta Rus konusunda Bakanlar Kurulu ile görüş birliğine vardık. Önemli bir konu daha vardı. Muhalifler ordunun çürüdüğünden kıpırdayacak durumda olmadığından böyle karanlık ve belirsizlik içinde beklemenin sonucunun felaketten ibaret olacağı yolundaki propagandalarına alabildiğince hız vermişlerdi. Gerçi. Mecliste bu düşünce akımının bıraktığı yankılar zaten düşmanlardan fazlasıyla gizlemek istediğim saldırı bakımından yararlıydı. Fakat bu olumsuz propaganda en yakın ve en inanmış kimseler üzerinde bile kötü etkisini göstermeye başlamış, onlarda da kararsızlıklar uyandırmıştı. Onları da yakında yapacağım saldırı konusunda ve 6-7 gün içinde düşmanın ana kuvvetlerini yeneceğime olan güvenim hususunda aydınlatmayı ve yatıştırmayı gerekli buldum. Bunu da yaptıktan sonra Ankara'dan ayrıldım. Genelkurmay başkanı benden önce 13 Ağustos 1922'de cepheye gitmişti. Ben birkaç gün sonra hareket ettim. Hareketimi belirli birkaç kişi dışında bütün Ankara'dan gizledim. Benim Ankara'dan ayrılacağımı bilenler buradaymışım gibi davranacaklardı. Hatta gazetelerle benim Çankaya'da çay ziyafeti verdiğimi ilan edeceklerdi. Bunu şüphesiz o vakitler işitmişsinizdir. Trenle hareket etmedim. Bir gece otomobille tuz çölü üzerinden Konya'ya gittim. Konya'ya hareketimi telgrafla orada kimseye bildirmediğim gibi Konya'ya varır varmaz telgrafhaneyi kontrol altına aldırarak Konya'da bulunduğumun da hiçbir yere bildirilmemesini sağladım. 20 Ağustos 1922 günü öğleden sonra saat 16'da Batı Cephesi Komuta Merkezi'nde yani Akşehir'de bulunuyordum. Kısa bir görüşmeden sonra 26 Ağustos 1922 sabahı düşmana saldırı için cephe komutanına emir verdim. 26 Ağustos 1922 Saldırı Emri 20-21 Ağustos 1922 gecesi 1 ve 2. Ordu Komutanlarını da Cephe Komuta Merkezi'ne çağırdım. Genelkurmay Başkanı ile Cephe Komutanını da yanımda bulundurarak saldırının nasıl yapılacağını harita üzerinde kısa bir savaş oyunu şeklinde açıkladıktan sonra Cephe Komutanına o gün vermiş olduğum emri tekrarladım. Komutanlar harekete geçtiler. Saldırımız, strateji ve aynı zamanda bir taktik baskın halinde yürütülecekti. Bunun gerçekleştirilebilmesi için de kuvvetlerin yığınak ve hazırlıklarının gizli kalmasına önem vermek gerekiyordu. Bu sebeple bütün yürüyüşler gece yapılacak, birlikler gündüzleri köylerde ve ağaçlıklar altında dinleneceklerdi. Saldırı bölgesinde yolların düzeltilmesi ve benzeri çalışmalarla düşmanın dikkatini çekmemek için diğer bazı bölgelerde de benzeri yanıltıcı hareketlerde bulunacaktı. 24 Ağustos 1922'de komuta merkezimizi Akşehir'den saldırı cephesi gerisindeki Şuhut kasabasına getirdik. 25 Ağustos 1922 sabahı da Şuhut'tan savaşı idare ettiğimiz Kocatepe'nin güneybatısındaki çadırla ordugaha naklettik. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de hazır bulunuyorduk. Sabah saat 5.30'da topçu ateşimizde saldırı başladı. Başkomutan savaşı, Efendim. 26-27 Ağustos günlerinde yani iki gün içinde düşmanın Karahisar'ın güneyinde 50 ve doğusunda 20-30 kilometre uzunluğundaki sağlamlaştırılmış cephelerini düşürdük. Yeniden düşman ordusunun bütün kuvvetlerini 30 Ağustos'a kadar Aslıhanlar yöresinde kuşattık. 30 Ağustos'ta yaptığımız savaş sonunda, buna başkomutan muharebesi adı verilmiştir, düşmanın ana kuvvetlerini yok ettik ve esir aldık. Düşman ordusunun başkomutanlığını yapan General Trikopis de esirler arasındaydı. Demek ki tasarladığımız kesin sonuç 5 günde alınmış oldu. 31 Ağustos 1922 günü ordularımız ana kuvvetleriyle İzmir'e doğru yol alırken diğer birlikleriyle de düşmanın Eskişehir ve kuzeyinde bulunan kuvvetlerini yenmek üzere ilerliyorlardı. Ateşkes teklifi. Efendim. Başkomutan Savaşı'nın sonuna kadar her gün büyük başarılarla gelişen taarruzumuzu, resmi bildirilerde pek önemsiz harekattan ibaret gösteriyorduk. Maksadımız, durumu mümkün olduğu kadar dünyadan gizlemekti. Çünkü düşman ordusunu tamamen yok edeceğimizden emindik. Bunu anlayıp düşman ordusunu felaketten kurtarmak isteyeceklerin yeni girişimlerine meydan vermemeyi uygun görmüştük. Gerçekten bizim hareketimizi sezdikleri zaman ve saldırımızın arkasından bize başvuranlar olmuştur. Örnek olarak biz taarruza devam ettiğimiz sırada bakanlar kurulu başkanı olan Rauf Bey'den ateşkes konusunda İstanbul'dan haber geldiğini bildiren 4 Eylül 1922 tarihli bir telgraf almıştım. Verdiğim cevap aynen şöyledir. 5 Eylül 1922. Tel, makama özel. Bakanlar kurulu başkanlığı yüksek katına. Anadolu'daki Yunan ordusu kesin olarak yenilgiye uğratılmıştır. Yunan ordusunun artık yeniden ciddi bir direnişte bulunmasına ihtimal yoktur. Anadolu için herhangi bir görüşmeye gerek kalmamıştır. Ateşkes ancak Trakya için söz konusu olabilir. Bu bakımdan Eylül'ün 10'una kadar doğrudan doğruya Yunan hükümeti veyahut İngiltere aracılığıyla hükümetimize resmen başvurduğu takdirde aşağıdaki şartlar ileri sürülerek cevap verilmelidir. Bu tarihten yani Eylül'ün 10'undan sonra yapılacak başvurmaya verilecek cevap başka türlü olabilir. Bu takdirde durum bana ayrıca bildirilmelidir. 1. Ateşkes Anlaşması tarihinden başlayarak 15 gün içinde Trakya, 1914 sınırlarına kadar kayıtsız şartsız Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin sivil memurlarına ve askeri kuvvetlerine teslim edilmiş bulunacaktır. 2. Yunanistan'daki esirlerimiz 15 gün içinde İzmir, Bandırma ve İzmit limanlarında bize teslim edilecektir. 3. Yunan hükümeti Yunan ordusunun 3,5 yıldan beri Anadolu'da yaptığı ve yapmakta olduğu tahribatı tamir etmeyi şimdiden taahhüt edecektir. Büyük Millet Meclisi Başkanı Başkomutan Mustafa Kemal. Ordularımız İzmir rıhtımında ilk verdiğim hedefe, Akdeniz'e ulaştılar. Doğrudan doğruya bana gönderilen bir telsiz telgrafta da İzmir'deki İtilaf Devletleri konsoloslarına benimle görüşmelerde bulunma yetkisinin verildiği bildirilerek onlarla hangi gün ve nerede buluşabileceğim soruluyordu. Buna verdiğim cevapta da, da 9 Eylül 1922'de Kemal Kaşa'da. ...o günkü adıyla Nif'te görüşebileceğimizi bildirmiştim. Gerçekten de söz verdiğim gün ben Kemal Paşa'da bulundum. Fakat görüşme isteyenler orada değildi. Çünkü ordularımız İzmir rıhtımında ilk verdiğim hedefe, Akdeniz'e ulaşmış bulundu. Saygıdeğer efendim, Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Savaşı'nı... ...ondan sonra düşman ordusunu tamamıyla yok eden veya esir eden ve kılıç artıklarını Akdeniz'e... Marmara'ya döken harekatınızı açıklayıcı ve vasıflandırıcı söz söylemeyi gereksiz sayarım. Her safasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren büyük bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz bir abilesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğumdan mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur. Efendim, işte şimdi diplomasi alanına geçebiliriz. Gerçi ordumuzun zafere ulaşacağından ümitsiz oldukları için bu meseleyi daha önce diplomasi yoluyla çözüme bağlama, anlayış ve iddiasında olanları dediklerini yapma hususunda biraz fazlaca bekletmiş oldum. Bununla birlikte sonunda benim de diplomasi alanında ciddi olarak çaba harcadığımı görerek memnun olmaları gerekirdi. Böyle olup olmadığını göreceğiz. Ordularımız İzmir ve Bursa'yı geri aldıktan sonra Trakya'yı da Yunan ordusundan kurtarmak için İstanbul ve Çanakkale doğrultusunda yürüyüşlerine devam ederken, İngilizlerin o zamanki başbakanı bulunan Lloyd George, fiilen harbe karar vermiş bir tavırla ve yardımcı birlikler gönderilmesi isteğiyle dominyonlara başvurmuş. Yalnız ondan sonra olup bitenlere bakılırsa, Lord George'un isteğinin yerine getirilmediğini kabul etmek gerekir. İtiraf devletlerinin 23 Eylül 1922 tarihli ateşkesle bu sıralarda İstanbul'da Fransız ulağanüstü komiseri bulunan General Pell, benimle görüşmek üzere İzmir'e geldi. Tarafsız bölge diye adlandırdığı bir bölgeye ordularımızın girmemesinin yerinde olacağını tavsiye etti. Milli hükümetimizin böyle bir bölge tanımadığını, Trakya'yı da kurtarmadıkça ordularımızın durdurulmasına imkan olmadığını söyledim. General Pell, bana Mössü Franklin Bouillon'un benimle görüşmek üzere gelmek istediğini bildiren, kendine çekilmiş özel bir telgrafını gösterdi. Kendini İzmir'de kabul edeceğini söyledi. Mössü Franklin Bouillon, bir Fransız harp gemisiyle İzmir'e geldi. Fransız hükümeti adına İngiliz ve İtalyan hükümetlerinin de uygun görmeleri üzerine benimle görüşmeler yapmaya geldiğini söyledi. Biz Franklin Büyonla görüşürken İtilaf Devletleri Dışişleri Bakanları imzasını taşıyan 23 Eylül 1922 tarihli bir nota geldi. Bu notada iki önemli nokta yer alıyordu. Bunlardan biri askeri harekatın durdurulması, diğeri de barış konferansı ile ilgiliydi. Biz Rumeli'de Doğu Trakya'yı milli sınırlarımıza kadar tamamen almadıkça askeri hareketten vazgeçemezdik. Ancak yurdumuzun bu bölgesinden düşman birlikleri çıkarıldığı takdirde böyle bir harekata devam etmeye kendiliğinden gerek kalmayacaktı. Bu notada Venedik veya başka bir şehirde toplanacak olan İngiliz, Fransız, İtalyan, Japon, Romen, Sırp, Hırvat, Sloven devletleriyle Yunanistan'ın da çağrılacağı bir konferansa... Delegelerimizi göndermeyi kabul edip etmeyeceğimiz sorulmakla birlikte, görüşmeler sırasında Boğazlar'daki tarafsız bölgelere bizden asker gönderilmemesi şartıyla, Edirne dahil olmak üzere Meriç'e kadar Trakya'nın bize geri verilmesiyle ilgili isteğimizin olumlu karşılanacağı bildiriliyordu. Notada Boğazlar'dan, azınlıklardan ve milletler cemiyetine girmemizden de söz ediliyordu. Konferansın toplanmasından önce Yunan birliklerinin, itiraf devletleri komutanlarının çizecekleri bir hattın gerisine çekilmesi için itiraf devletlerinin etkisini kullanacağına söz verilmekte ve bu konuda görüşülmek üzere Mudanya veya İzmit'te bir toplantı yapılması teklif edilmekteydi. Mudanya Konferansı 29 Eylül 1922 tarihinde bu notaya verdiğim kısa bir cevapta Mudanya Konferansı'nı kabul ettiğimi bildirdim. Fakat Meriç nehrine kadar Trakya'nın derhal bize geri verilmesini istedim. Bu Ekim'de toplanmasının uygun olacağını söylediğim Budanya Konferansı'na başkomutanlık adına olağanüstü yetkiyle Batı Cephesi Orduları Komutanı İsmet Paşa'yı delege tayin ettiğimi bildirdim. Bu notaya hükümetçede 4 Ekim 1922 tarihli etraflı bir cevap verildi. Bu cevapta konferans yeri olarak İzmir teklif edildi. Boğazlar meselesi dolayısıyla Rusya, Ukrayna ve Gürcistan Cumhuriyetlerinin de daveti isterdi. Diğer konular üzerindeki görüşlerimiz de ana çizgileriyle bildir. Mudanya'da İsmet Paşa'nın başkanlığı altında İngiliz delegesi General Harrington, Fransız delegesi General Sharpie, İtalyan delegesi General Montbelli'nin katıldıkları konferans toplandı. Bir hafta kadar süren tartışmalı görüşmelerden sonra 11 Ekim'de Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalandı. Böylece Trakya ana vatana katılmış oldu. Efendim. Zaferden sonra bizim İzmir'deki siyasi temaslarımız üzerine Ankara'da Bakanlar Kurulu'nun daha doğrusu bazı bakanların telaşlı bir duruma girdikleri fark edildi. Askeri görevimin son bulmuş olduğunu bundan sonraki siyasi işlerin Bakanlar Kurulu'na ait olduğunu hissettirecek şekilde beni Ankara'ya davet ettiler. Halbuki ne askeri görevim son bulmuştu ne de siyasi ve diplomatik konularla ilgilenmek ve uğraşmaktan kendimi alabilirdim. Bu bakımdan İzmir'den ordunun başından ve başlattığım siyasi ilişkilerden uzaklaşamazdım. Bundan dolayıdır ki benimle görüşmek isteğinde bulunan ve bunda direnen hükümet üyelerinin veya ilgili bakanların İzmir'e yanıma gelmelerini teklif ettim. Hükümet Başkanı Rauf Bey ile Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey geldiler. Rauf Bey İzmir'de bana bazı özel dileklerini de bildirdi. Söz gelişi Ali Fuat Paşa ile Refet Paşa'nın zafer dolayısıyla rütbelerinin yükseltilmesini ve kendilerine uygun birer görev verilerek memnun edilmelerini rica ettiler. Bildiğiniz üzere savaştan önce Ali Fuat ve Refet Paşaların bu harekata katılmaları için türlü yollarla girişimde bulunmuştum. Fakat başaramadım. Zaferden dolayı savaşta fiilen hizmet edip liyakat göstermiş olan komutanlar ve subaylar terfi ettirilmek ve takdir edilmek şekliyle elbette ödüllendirilmişlerdi. Askeri harekata katılmaktan kaçınan kimselerin de bizzat orada bulunanlarla birlikte ödüllendirilmeleri elbette kötü etki yapabilirdi. Kısacası Rauf Bey'e dileklerini yerine getiremeyeceğini söyledi. Fakat Ali Fuat Paşa meclis ikinci başkanı bulunduğuna göre konum ve görevi kendini memnun edebilecek bir seviyedeydi. Yalnız açıkta bulunan Refet Paşa için uygun bir görev bulmaya çalışacağıma söz verdi. Kendini İzmir'e davet etmesini söyledim. Refet Paşa İzmir'e gelmişti. Fakat bu geliş tam benim Ankara'ya döndüğüm geceye rastladığı için kendiyle orada görüşme imkanı olamadı. Barış Konferansı'na gönderdiğimiz delegeler. Refet Paşa'ya görev verilmesi daha sonra Ankara'dan Bursa'ya girişim sırasında oldu. Efendiler, İzmir'den Ankara'ya dönüşümde başlıca Mudanya Konferansı görüşmeleriyle uğraşıldı. Bir yandan da Bakanlar Kurulu'nda, mecliste ve komisyonlarda Barış Konferansı'na gönderilebilecek delegeler kurulu söz konusu oluyordu. Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey, Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey ve Sağlık Bakanı bulunan Zanur Nur Bey, gidecek delegeler kurulunun doğal üyeleri gibi görülüyordu. Ben bu konuda daha kesin bir görüş ve kararımı tespit etmemiştim. Ancak Rauf Bey'in başkanlığı altındaki bir kurulun, bizim için hayati önemi olan bir konuda başarı kazanabileceğinden emin olamıyordu. Rauf Bey'in de kendini zayıf görmekte olduğunu hissediyor Danışman olarak İsmet Paşa'nın yanına verilmesini teklif etti. Bu teklifle ilgili görüşümü belirtirken İsmet Paşa'dan danışman olarak elde edilecek yarar sınırlıdır. İsmet Paşa başkan olursa kendinden azami ölçüde yararlanılabileceğini ben de bilmem Bu nokta üzerinde uzun boylu görüşüydü. Ondan sonra Rauf Bey Delegeler Kurulu'na kimlerin gireceği konusundaki tüm çalışmalarına devam etti. Ben buna önem verir görünmedim. Mudanya Konferansı sona ermişti. İsmet Paşa ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa Bursa'da bulunuyorlardı. Kendileriyle görüşmek üzere Bursa'ya gittim. İsmet Paşa'nın Dışişleri Bakanlığı'na ve Delegeler Kurulu Başkanlığı'na seçilmesi. Bursa'ya giderken yanımda Birliği Savunma Bakanı Kazım Paşa vardı. Doğuda aleyhindeki çeşitli tepki ve gösteriler dolayısıyla görev yapma imkanını bulamadığından Ankara'ya gelmeye mecbur olan Kazım Karabekir Paşa ile İstanbul'da kendine görev vermek üzere Refet Paşa'yı da birlikte götürdü. Bursa'da kaldığım günlerde Refet Paşa'yı bilindiği gibi İstanbul'a gönderdi. İsmet Paşa'nın da mevcut bunca bilgime rağmen delegeler kurumuna başkanlık edip edemeyeceğini bir daha inceledim. Budanya Konferansı'nı nasıl idare ettiğini ayrıntılı olarak anlamaya çalıştım. İsmet Paşa'nın kendine düşüncelerimle ilgili hiçbir kelime söylemiyordum. Sonunda kararımı olumlu olarak verdim. İsmet Paşa'nın delegeler kurumu başkanı olabilmesi için daha önce Dışişleri Bakanı olmasına uygun göründüm. Bunu sağlamak için doğrudan doğruya Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey'e özel ve gizli olarak yazdığım bir şifreli telgrafta kendinin Dışişleri Bakanlığından çekilmesini ve yerine İsmet Paşa'nın seçilmesini bizzat yardımcı olmasını rica ettim. Ankara'dan hareket etmeden önce Yusuf Kemal Bey bana Delegeler Kurulu Başkanlığını en iyi İsmet Paşa'nın yapabileceğini söylemişti. Yusuf Kemal Bey'den kendine bildirdiğim ricamı yerinde bularak gereğini yerine getirmeye çalıştığını bildiren bir cevap aldı. Lozan Barış Konferansı'na davet. İşte ondan sonraydı ki İsmet Paşa'ya bir oldu bitti şeklinde Dışişleri Bakanı olacağını ve ondan sonra da Barış Konferansı'na Delegeler Kurulu Başkanı olarak gideceğini söyledi. Paşa bire şaşırdı. Asker olduğunu söyleyerek özür diledi. En sonunda teklifimi emir sayarak boyun eğdi. Tekrar Ankara'ya bu sırada İtilaf Devletleri tarafından 28 Ekim 1922'de Lozan'da toplanacak olan Barış Konferansı'na davet edildik. İtilaf Devletleri hala İstanbul'da bir hükümet tanımak istiyor ve onu da bizimle birlikte konferansa davet ediyordu. Saltanatın kaldırılması. Bu birlikte davet edilme durumu kişisel saltanatın kaldırılması işini kesin olarak sonuçlandı. Gerçekten de 1 Kasım 1922 tarihli kanun gereğince hilafetle saltanat birbirinden ayrıldı. 2,5 yılı aşan bir zamandan beri fiilen hükmünü yürüten milli saltanatın varlığı kabul edildi. Hilafet açıklık kazanmış bir hakta sahip olmaksızın bir süre daha bırakıldı. Efendim bu konuda kayıtlara geçmiş yeterince bilgi vardı. Konunun özel yönleriyle ilgili noktalar Belki yüce kurulunuzu ilgilendirir Düşüncesiyle bazı bilgiler sunacağım. Bilindiği gibi Saltanat ve hilafet makamları Ayrı ayrı birleşmiş olarak Önemli meselelerden sayılmaktaydı Bunu doğrulayan bir hatıramı anlatayım 1 Kasım 1922 Tarihinden önce muhalifler Meclis çevresinde benim saltanatı Kaldıracağım yolunda Telaşlı ve heyecanlı propaganda yapıyorlardı. Rauf Bey bir gün meclisteki odama gelerek benimle bazı önemli konuları görüşmek istediğini ve akşam Keçiören'de Refet Paşa'nın evine girersem daha güzel konuşabileceğimizi söyledi. Rauf Bey'in teklifini kabul ettim. Fuat Paşa'nın da orada bulunmasına izin vermemi istedi. Onu da uygun gördüm. Refet Paşa'nın evinde dört kişi toplandı. Rauf Bey'den dinlediklerimin özeti şuydu. ''Meclis, saltanat makamının belki de hilafetin ortadan kaldırılması görüşünün benimsenmiş olduğu endişesiyle üzgündür. Sizden ve sizin ileride benimseyeceğiniz tutumdan şüphe etmektedir. Bu bakımdan meclise ve dolayısıyla millet kamuoyuna güven vermeniz gerektiğine inanıyorum.'' Rauf Bey'in Saltanat ve Hilafet konusundaki düşüncesi Rauf Bey'den Saltanat ve Hilafet konusundaki anlayış ve düşüncesinin ne olduğunu sordu. Verdiği cevapta şu açıklamalarda bulundu. ''Ben'' dedi... Saltanat ve hilafet makamına vicdanımla ve duygularımla bağlıyım. Çünkü benim babam padişahın ekmeği ve nimetiyle yetişmiş. Osmanlı Devleti'nin ileri gelen adamları sırasına geçmiştir. Benim de kanımda o nimetin zerreleri vardır. Ben nankör değilim ve olmam. Padişaha bağlılık borcumdur. Halifeye bağlılığımsa terbiyem gereğidir. Bunlardan başka genel bir görüşüm de vardır. Bizde milleti ve kamuoyunu elde tutmak güçtür. Bunu ancak herkesin erişemeyeceği kadar yüksek görülmeye alışılmış bir makam sağlayabilir. O da saltanat ve hilafet makamıdır. Bu makamı ortadan kaldırıp onun yerine başka nitelikte bir makam getirmeye çalışmak felakete ve büyük acılara yol açar. Bu da asla doğru olamaz. Rauf Bey'den sonra karşımda oturan Refet Paşa'nın görüşünü sordum. Refet Paşa'dan aldığım cevap şuydu. Rauf Bey'in düşünce ve görüşlerinin hepsine katılır. Gerçekten de bizde padişahlıktan ve halifelikten başka bir idare şekli söz konusu olamaz. Ondan sonra Fuat Paşa'nın düşüncesini öğrenmek istedim. Paşa, Moskova'dan yeni döndüğünden, durumu halkın duygu ve düşüncelerini daha yeterince incelemeye vakit bulamadığından söz ederek, görüşülen konu üzerinde kesin bir düşünce ve görüş ileri süremeyeceğini bildirdi ve özür diledi. Ben karşımdakilere kısaca şu cevabı verdim. Üzerinde durduğunuz konu bugünün işi değildir. Mecliste bazılarının telaş ve heyecana kapılmalarına da gerek yoktur. Rauf Bey bu cevabından memnun göründü. Fakat şu veya bu şekilde bu konu etrafındaki görüşmelere yine devam edildi. Akşam üzeri başlayan konuşmalarımız bütün gece sabaha kadar uzadı. Rauf Bey'in bir şeyi sağlama bağlamak istediğini hissettim. Benim hilafet ve saltanat ve ileride şahsen alabileceğim durumla ilgili olarak kendilerine söylediğim ve inandırıcı buldukları sözleri bana kürsüden bizzat meclise karşı söyletmek. Kendilerine söylediğim sözleri olduğu gibi meclise karşı söylemekte de bir sıkınca görmediğimi bildirdim. Üstelik bu sözleri kurşun kalemle bir kağıt parçasına yazarak ertesi gün bir sırasını düşürüp mecliste söyleyebileceğime söz verdim. Verdiğim bu sözü yerine de getirdim. Benim bu konuşmam muhaliflerce Rauf Bey'in başarısı olarak sayılmış ve kendi takdir edilmiş. Mecliste saltanatın kaldırılması görüşülürken Rauf Bey'e verdiğim rol. Efendiler, belki bir takım kimselere göre Rauf Bey üzerine aldığı görevi yerine getirmiştim. Ben de açıkladığım üzere genel ve tarihi görevimin o gün ait safhasını tamamlamıştım. Ancak genel görevimin emrettiği asıl noktayı hedefe ulaştırmak ve uygulamaya geçmek gerektiği zaman da asla kararsızlığa düşmedim. Tevfik Paşa'nın telgrafları dolayısıyla saltanatı hilafetten ayırmaya ve önce saltanatı kaldırmaya karar verdiğim zaman ilk yaptığım işlerden biri de derhal Rauf Bey'i meclisteki odama çağırmak oldu. Rauf Bey'in Refet Paşa'nın evinde sabahlara kadar dinlediğim düşünce ve görüşlerini hiç bilmiyormuşum gibi davranarak ayakta kendinden şu istekte bulundum. Hilafet ve saltanatı birbirinden ayırarak saltanatı kaldıracağız. ''Bunun doğru olduğu konusunda Kürsü'den bir konuşma yapacaksınız.'' Rauf Bey ile bundan başka bir tek kelime konuşmadık. Rauf Bey odamdan çıkmadan önce aynı maksatla çağırmış olduğum Kazım Karabekir Paşa geldi. Ondan da aynı şekilde konuşmasını rica ettim. ''Efendim, o tarihe ait meclis tutanaklarında görüldüğü üzere Rauf Bey Kürsü'den bir iki defa görüştü ve hatta saltanatın kaldırıldığı günün bayram olarak kabul edilmesi teklifini de ortaya attı.'' Burada bir nokta kafalarda düğüm olarak kalabilir. Bana padişaha bağlılığı borç bildiğinden saltanat makamı yerine başka nitelikte bir makamın getirilmesine çalışmanın felakete ve büyük acılara yol açacağını söylemiş olan Rauf Bey, benim yeni kararımı öğrendikten sonra ve hele kararımın desteklenmesi ve saltanatın kaldırılması için mecliste bir konuşma yapmasını teklif etmem karşısında ne düşündüğünü bile söylemeden eğmiştir. Bu tutum ve davranış nasıl yorumlanıyor? Rauf Bey eski inanç ve görüşlerini değiştirmiş miydi? Yoksa bu görüşlerinde esasen samimi değil miydi? Bu iki noktayı birbirinden ayırmak ve biri üzerinde kesin bir yargıya varmak güçtür. Efendiler, böyle şüpheli bir yargıda bulunmaya girişmektense, durumun daha iyi anlaşılmasını kolaylaştıracak bazı safhaları, işlemleri ve tartışmaları yüksek kurulunuza hatırlatmayı tercih ederim. Lozan Barış Konferansı'na Tevfik Paşa ve arkadaşları da katılmak istiyordu. Daha önce bilginize sunmuştum ki, saltanatın kaldırılması, Lozan Konferansı'na İstanbul'dan da bir delegeler heyetinin davet edilmesi ve İstanbul'un yani Vahdettin, Tevfik Paşa ve arkadaşlarının da böyle bir daveti, Türk milletinin büyük emeklerle, fedakarlıklarla elde ettiği kazançları küçültmek, belki de anlamsız kılmak pahasına da olsa kabul etmelerinden ileri gelmişti. Tevfik Paşa önce bana bir telgraf çekti. 17 Ekim 1922 tarihli bu telgrafta Tevfik Paşa kazanılan zaferin bundan böyle İstanbul'la Ankara arasında anlaşmazlık ve ikiliği kaldırmış ve milli birliğimizi sağlamış olduğunu yazıyor. Yani Tevfik Paşa demek istiyordu ki memlekette düşman kalmadı. O halde padişah yerinde hükümet onun yanında millete düşenin de bu makamların vereceği emirlere uymaktır. Böyle olunca da elbette birliğe engel bir şey kalmamış oldu. Yalnız Tevfik Paşa Ankara'dan biraz daha yardım istemek akıllılığını gösteriyordu. O da barış konferansına İstanbul'la Ankara'nın birlikte davet edilmiş olması dolayısıyla daha önce benden çok gizli talimat almış bir kimsenin elden gelen süratle İstanbul'a gönderilmesini sağlamaktı. Tevfik Paşa'ya verilmek üzere İstanbul'da Hamit Bey'e çektiğim telgrafla Tevfik Paşa ve arkadaşlarının devletin siyasetini bulandırmaktan vazgeçmemelerinin ne büyük bir sorumluluk doğuracağını açık bulunduğunu bildirdim. Ne yazık ki Hamit Bey bu telgrafın aynen Tevfik Paşa'ya bildirilmesi gerektiğinde kararsızlığa düşmüş, bunu kendine gönderilen talimat sanmış, bununla birlikte bu telgrafımda yazılanlar çerçevesinde Tevfik Paşa'ya 3 gün içinde 5 defa bildirde bulunmuş. Hatta Tevfik Paşa ve çalışma arkadaşlarının konferansa delege göndermeleri için gazetelere, ajanslara verilmesi gereken demecin esaslarını bildiren bir karalama kağıdını bile kendilerine göndermiş. Çıkarlarını... Kirli bir tahtın çürümüş, çökmüş ayaklarına sarılmakta bulanlar, bütün çıkarlarını yalnız kirli bir tahtın çürümüş, çökmüş ayaklarına sarılmakta gören Tevfik Paşa ve benzeri paşalardan kurulu Bahdettin hükümetinin gizli maksatlarını ne olursa olsun kabul ettirmekten başka hiçbir şeyle uğraşmadıkları anlaşılıyordu. Tevfik Paşa bana çektiği telgrafa verilen cevaptan haberi olmadığını bildirdikten sonra doğrudan doğruya 29 Ekim 1922 tarihli telgrafıyla ve sadrazam ünvanıyla meclis başkanlığına başvurdu. Bu telgrafta yazılanlar Osmanlı devrinin Tevfik Paşalarına yaraşır bir biçimdeydi. Tevfik Paşa ve arkadaşları bu telgraflarında kazanılan başarının elde edilmesine hizmet ettiklerinden bahsedecek kadar cesaret gösterebilmişlerdir. Efendiler! Yasal olmayarak Osmanlı Devleti'nin hükümeti adını taşımak gafletinde bulunan Tevfik Paşa, Ahmet İzzet Paşa ve benzerlerinden kurulu son Osmanlı hükümeti üzerinde daha fazla durmanın bir yararı yoktur. Sözü meclis görüşmelerine getireceğim. Üzerinde durduğumuz konu dolayısıyla mecliste 30 Ekim 1922 günü görüşmeler başladı. Birçok konuşmacı birçok şeyler söyledi. İstanbul'daki Osmanlı hükümetlerini ele aldı. Ferit Paşa devresinden sonra Tevfik Paşa perdesinin açıldığını ve bu perdeyi açanların idrakten yoksun, vicdandan yoksun bir takım insanlar olduğunu belirterek bu adamlara gereken kanuni işlemin yapılmasını istediler. Böyle bir anlayışta olan yani bize bu kadar ahmakça tekliflerde bulunan kimseler gerçekten baba halinin tarihi kimliğine imzasını koyan ve her şeyden çok oraya bağlı olan şahıslardır dediler. İstanbul'da hükümet adını ve kimliğini takılan adamların, ihaneti vataniye kanununa göre cezalandırılmalarını isteyen önergeler okundu. Efendiler, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmış olduğunu, yeni bir Türkiye devletinin doğduğunu, Teşkilat-ı Kanunu gereğince hakime haklarının millete ait bulunduğunu ifade eden bir önerge hazırlandı. 80'i aşkın arkadaşa imza ettirildi. Bu önergede benim de imzam var. Bu önerge okunduktan sonra ciddi olarak muhalif duruma geçenlerin başında iki kişi vardı. Bunlardan biri Mersin milletvekili bulunan Selahattin Bey'dir. İkincisi İzmir'de asılan Ziya Hurşit'tir. Bunlar saltanatın kaldırılmaması görüşünde olduklarını açıkça belirttiler. Osmanlı saltanatının kaldırılması kararının verildiği gün teşkilat-ı esasiye, şeriye ve adliye komisyonlarının ortak toplantısı. Efendim. 31 Ekim 1922 günü meclis toplanmadı. O gün müdafaa-i hukuk grubu toplantısı oldu. Bu toplantıda Osmanlı saltanatının kaldırılmasının zorunlu olduğunu anlattı. 1 Kasım 1922 günü yapılan meclis toplantısında aynı konu uzun tartışmalara uğradı. Mecliste de geniş bir konuşma yapmak gereğini duydu. İslam ve Türk tarihinden örnekler vererek... Hilafet ve saltanatın ayrılabileceğini, milli hakimiyet ve saltanat makamının Türkiye Büyük Millet Meclisi olabileceğini tarihi olaylara dayanarak açıkladı. Hüagün'ün halife mutasını idam ettirerek yeryüzünde hilafete fiilen son verdiğini ve 1517'de Mısır'ı alan Yavuz, ünvanı halife olan bir mülteciye önem vermeseydi, hilafet ünvanının günümüze kadar miras kalmış bulunamayacağını anladım. Bundan sonra bu konuyla ilgili önergeler üç komisyona; teşkilatı esasiye, şer'iye ve adliye komisyonlarına gönderildi. Bu üç komisyon üyelerinin bir araya gelip konuyu bizim güttüğümüz maksada uygun bir çözüme bağlaması elbette güçtü. Durumu yakından bizzat takip etmek gerekti. Karma komisyonu anlattığım gerçek. Üç komisyon bir odada toplandı. Başkanlığına Hoca Müfit Efendi seçti. Konuyu görüşmeye başladılar. Şeriye komisyonunda bulunan hoca efendiler, ilafeti saltanattan ayrılamayacağını bilinen safsatalara dayanarak iddia ettiler. Bu iddiaların yersizliğini ortaya koyup çürütmek için serbestçe konuşabilecek olanlar ortaya çıkar görünmedi. Biz çok kalabalık olan bu odanın bir köşesinde tartışmaları dinliyorduk. Bu şekildeki görüşmelerin istenilen sonuca varmasını beklemek boşmaydı. Bunu anladık. Sonunda karma komisyon başkanından söz istedi. Önümüzdeki sıranın üstüne çıktım. Yüksek sesle şu konuşmayı yaptım. Efendim dedim. Hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından, hiç kimseye ilim gereğidir diye görüşme ve tartışmayla verilmez. Hakimiyet, saltanat kuvvetle, güçle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyeti ve saltanatına el koymuşlardır. Bu zorbalıklarını altı yüzyıldan beri sürdürmüşlerdir. Şimdi de Türk milleti bu saldırganlara isyan ederek ve artık dur diyerek hakimiyet ve saltanatını fiilen kendi eline almış bulunuyor. Bu bil oldu bittidir. Söz konusu olan millete saltanatını, hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele zaten oldu bitti haline gelmiş olan bir gerçeği kanunla ifadeden ibaretti. Bu mutlaka olacaktır. Burada toplananlar Meclis ve herkes meseleyi doğal olarak karşılarsa sanırım ki uygun olur. Aksi takdirde yine gerçek şekline uygun olarak ifade edilecektir. Fakat belki de bazı kafalar kesilecektir. İşin ilim yönüne gelince hoca efendilerin merak ve endişeye kapılmalarına yer yoktur. Bu konuda ilmi açıklamalarda bulunayım dedim ve uzun uzadıya bir takım açıklamalar yaptım. Bunun üzerine Ankara Milletvekillerinden Hoca Mustafa Efendi... ''Affedersiniz efendim.'' dedi. ''Biz konuyu başka bakımdan ele alıyorduk. Açıklamalarınızla aydınlandık.'' dedi. Konu karma komisyonca çözüme bağlanmıştı. Osmanlı saltanatının yıkılış ve göçüş merasiminin son aşaması. Hızla kanun tasarısı hazırlandı. O gün meclisin ikinci oturumunda okundu. Ad okunarak oya konması teklifine karşı kürsüye çıktım. Dedim ki... Bu ebedi olarak koruyacak ilkeleri yüce meclisin oy birliğiyle kabul edeceğini sanırım. Oya sesleri yükseldi. Sonunda başkan oya sundu ve oy birliğiyle kabul edilmiştir dedi. Yalnız olumsuzluk bildiren bir ses işitildi. Hem muhalifim. Bu ses söz yok sesleriyle boğuldu. İşte efendiler Osmanlı saltanatının yıkılış ve göçüş döneminin son aşaması böyle geçmiştir. Vahdettin bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçıyor. 17 Kasım 1922 tarihli resmi bir telgrafın ilk cümlesi şuydu: "Vahdettin efendi bu gece saraydan ayrılmıştır." Bu telgrafın bir iki cümlesini daha 18 Kasım 1922 gününe ait meclis tutanaklarında okumuştunuz. Fakat telgrafın aslında bu ayrılışa kimlerin yardım etmiş olabileceğinden, kutsal emanetlerin nasıl korunacağından ve daha başka hususlardan bahseden alt tarafı da vardır. Aynı gün mecliste okunmuş bir mektup kopyasıyla ona ekli ajanslarla yayınlanmış bir bildiri örneğini de kayıtlardan bir daha okuyalım. 17 Kasım 1922 Mektup Kopyası Bir sayfasını ilişik olarak sunduğum resmi bildiride açıklandığı gibi, Zat-ı Şahane İngiltere'nin koruyuculuğuna sığınarak bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan ayrılmıştır. İmza Harrington Mektuba ekli bildiri örneği. Resmen bildirilir ki, Zat-ı Şahane bugünkü durum karşısında hürriyet ve hayatını tehlikede gördüğünden, bütün Müslümanların halifesi sıfatıyla İngiliz koruyuculuğunu ve aynı zamanda İstanbul'dan başka bir yere götürülmesini istemiştir. Zat-ı Şahane'nin isteği bu sabah yerine getirilmiştir. Türkiye'deki İngiliz kuvvetlerinin başkomutanı General Sir Charles Harrington, Zat-ı Şahane'yi almaya giderek, bir İngiliz harp gemisine kadar kendine eşlik etmiş ve zatı Şahane vapurda Akdeniz filosu genel komutanı Amiral Sir Debrooke tarafından karşılanmıştır. İngiliz olağanüstü komiser vekili Sir Neville Henderson zatı ı gemide ziyaret ederek Kral 5. George'a bildirilmek üzere arzularını sormuştur. General Harrington'ın Ulviye Sultan adında bir hanıma gönderdiği Fransızca bir mektup da vardır. Bu mektup Hiçbir karşılık verilmemiş olduğu notuyla Refet Paşa'ya gönderilmiş. O da 25 Kasım 1922 tarihinde bize bir kopyasını göndermişti. Fransızca mektubun bize gönderilen Türkçe kopyası şudur. Sultan Hanımefendi Hazretleri, şu sıralarda Malta'ya yaklaşmakta olan Padişah Hazretlerinden ailesinin durumu hakkında bilgi rica eden bir telsiz aldım. Bu konuda geçen cumartesi yıldızdan bilgi almış ve Kadın Efendi Hazretlerinin sağlık ve neşelerinin yerinde olduğunu öğrenmiş ve derhal Zat-ı Şahane'ye bildirmiştim. Eğer Padişah Hazretlerinin aileleri hakkında yeni bilgiler lütfederseniz onu da derhal Zat-ı Şahane'ye sunmakla mutluluk duyarım. Zat-ı Şahane'nin içinde bulundukları güçlükler dolayısıyla en samimi dileklerimi Kadın Efendi Hazretlerine ve pek muhterem ailelerine sunmama izin vermenizi ve en derin saygı ve tazimlerinin kabulünü rica ederim. İmza Harrington. Efendim, bu son mektup üzerinde durulmaya değer nitelikte değildir. Bundan başka General Harrington'ın İstanbul'daki askeri memurumuza yazdığı mektupla ekinde yazılanlar üzerinde görüş belirtmeyi de gereksiz bulur kamuoyunu gerçek durumla karşı karşıya bırakmayı tercih ederim. O zaman saltanatı atadan oğula geçirmek gibi yanlış bir şeklin sonucu olarak büyük bir makam, tantanalı bir ünvan kazanabilmiş bir sefilin, gururu çok yüksek asil bir milleti nasıl utanılacak bir duruma düşürebileceği kendiliğinden anlaşılır. Gerçekten de her ne sebeple ve ne şekilde olursa olsun, Vahdettin gibi hürriyetini ve hayatını milleti içinde tehlikede görebilecek kadar adi bir yaratığın bir dakika bile olsa bir milletin başında olduğunu düşünmek ne hazindir. Şükredeğer bir durumdur ki bu alçak mirasına konduğu saltanat makamından millet tarafından atıldıktan sonra alçaklığını sonuna kadar getirmiş olur. Türk milletinin bu işte önce davranması elbette takdire değer. Aciz, adi, Duygu ve anlayıştan yoksun bir yaratık, kendini kabul eden herhangi bir yabancının koruyuculuğuna sığınabilir. Ancak böyle bir yaratığın bütün Müslümanların halifesi sıfatını taşıdığını ifade etmek elbette doğru değildir. Böyle bir düşünce şeklinin doğru olabilmesi, öncelikle bütün Müslüman milletlerin esir olmaları şartına bağlıdır. Halbuki dünyada gerçek böyle midir? Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve bağımsızlığa sembolü olmuş bir milletiz. Değersiz hayatlarını iki buçuk gün daha fazla ve sefilce sürükleyebilmek için her türlü düşkünlüğe katlanmakta bir sakınca görmeyen halifeler oyununda sahneden kaldırabildiğimizi gösterdik. Böylece devletlerin, milletlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde kişilerin özellikle bağlı bulundukları devlet ve milletin zararına da olsa kişisel durumlarından ve kendi hayatlarından başka bir şey düşünemeyecek alçakların herhangi bir önemi olamayacağı şeklindeki bilinen gerçeği bir defa daha ortaya koymuş oldu. Milletler arasındaki ilişkilerde mankenlerden yararlanma yöntemine rağbet etme devrine son vermek, medeni dünyanın samimi bir dileği olmalıdır. Abdülmecid Efendi'nin Büyük Millet Meclisi'nce halife seçilmesi. Saygıdeğer efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kaçak halifenin halifeliği kaldırıldı. Yerine sonuncu halife olan Abdülmecid Efendi seçildi. Meclisçe yeni halife seçilmeden önce seçilecek şahsın da padişahlık sevda ve davasına katılarak herhangi bir yabancı devlete sığınması ihtimalini ortadan kaldırmak gerekiyor. Bunun için İstanbul'da bulunan görevlimiz Refet Paşa'ya Abdülmecit Efendi ile görüşerek ve hatta elinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hilafet ve saltanatla ilgili kararını tamamen kabul ettiğini bildiren bir belge alarak göndermesini yazdım. Bu yazdıklarım yapılmıştır. 18 Kasım 1922 günü İstanbul'da Refet Paşa'ya bir şifreli telgrafla verdiğin talimatta başlıca şu noktaları belirtmiştim. Abdülmecit Efendi, Halife-i Müslüm'ün ünvanını kullanacaktır. Bu ünvana başka bir sıfat da kelime eklenmeyecektir. İslam dünyasına duyurulmak üzere hazırlayacağı bir bildiriyi sizin aracılığınızla önce bize şifre olarak bildirecektir. Bu bildiri onaylandıktan sonra yine şifreyle ve sizin aracılığınızla kendine bildirilecek bundan sonra yayınlanacaktır. Bu bildirim metninde başlıca şu noktalar yer alacaktır. a. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendini halifeliğe seçmesinden dolayı memnun olduğu açıkça söylenecektir. b. Vahdettin Efendi'nin hareket şekli detaylı olarak ele alınıp kötülenecektir. c. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 10. maddesine kadar olan hükümleri, uygun bir biçimde açıklanarak ve önemli olan ifadeleri olduğu gibi tekrarlanarak, Türkiye Devleti'nin, Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin, kendine ait niteliğinin ve idare şeklinin, Türk halkı ve bütün İslam dünyası için en yararlı ve en uygun rejim olduğu belirtilip tespit edilecektir. D. Türkiye Milli Halk Hükümeti'nin, geçmişteki hizmetlerinden ve yararlı çalışmalarından övücü bir dille bahsedilecektir. E. Bu bildirde, belirtilen noktalar dışında siyasi sayılabilecek bir nokta ve düşünce söz konusu edilmeyecektir. 19 Kasım 1922 tarihli açık bir tergrafla da Abdülmecit Efendi'ye Türkiye Devleti'nin hakimiyetini kayıtsız şartsız millete veren Teşkilat-ı esasiye Kanunu gereğince yürütme gücü ve yasama yetkisi kendinde belirmiş ve toplanmış bulunan milletin tek ve gerçek temsilcilerinden kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922 tarihinde oy birliğiyle kabul ettiği gerekçe ve ilkeler çerçevesinde ve Yüce Meclis'in 18 Kasım 1922 tarihli oturumunda halifeliğe seçilmiş olduğunu bildirdim. 19 Kasım 1922 tarihli bir şifreli telgrafla Refet Paşa çektiğimiz telgraflara cevap veriyordu. Abdülmecit Efendi imzasının üstünde halifeyi Müslim'in Müslümin ve Hadimül Haremeyin ünvanlarının bulunmasının... ...ve cuma selamlığında hilat giymesinin ve Fatih'inki gibi bir sarık sarılmasının... ...mümkün ve uygun olacağı görüşünü ileri sürmüş. İslam dünyasına yayınlayacağı bildirim metninde... ...Vahdettin Efendi hakkında bir şey söylemeyeceğini bildirmiş. Bildiri İstanbul gazetelerinde yayınlanırken... ...Türkçesiyle birlikte Arapçaya çevrilmiş metninin de yayınlatılması görüşünü ortaya atmış. Refet Paşa'ya 20 Kasım 1922 günü makine başında verdiğim cevapta... ...Halife-i Müslümin ünvanıyla birlikte... ...hadimül haremeyn-i şerifeyn ünvanının kullanılmasında ...uygun bulduğunu söyledi. Cuma töreninde Fatih'in kıyafetine girmesini uygunsuz buldum. Redingot veya İstanbul'un... ...Osmanlı redingotu giyebileceğini... ...askeri üniformanın elbette söz konusu olamayacağını bildirdim. Yayınlanacak bildiride... ...Vahdettin'in adı söylenmeden... ...eski halifenin manevi şahsiyetinin... ...ve zamanında düşülen kötü durumun dile getirilmesinin... ...gerekli olduğunu bildirdim. Abdülmecid Efendi... Babasının adı dolayısıyla da olsa Han ünvanından vazgeçemiyor. Refet Paşa'dan 20 Kasım 1922'de aldığım şifreli telgrafın birinci maddesinde Refet Paşa diyordu ki, Abdülmecid Efendi'nin 29 Rebiyül Evvel tarihli yazısının altında, Halife-i Resulullah Hadimül Haremeyn-i ünvanının altında Abdülmecid bin Abdülaziz Han imzası kullanılmıştır. Efendim. Yaptığımız uyarıyı iyi karşıladığını bildirmiş olan Abdülmecit Efendi, halifeyi Müslümanın yerine halifeyi Resulullah ve babasının adı dolayısıyla han ünvanlarını kullanmaktan kendini alamamıştır. Bir takım düşünceler ileri sürdükten sonra da Mahdettin'le ilgili demeçten vazgeçtiğini, çünkü başkasının kötü işlerini dile getirmek şeklinde bile olsa bu türlü demeçlerin kendi prensip ve karakterine ağır geleceğinin açık olduğunu bildirmiş. Bu nokta telgrafın ikinci maddesinde yer almıştı. Telgrafın üçüncü maddesi benim meclis başkanı sıfatıyla kendine halifeliğe seçildiğini bildiren telgrafıma yazdığı cevap niteliğindeydi. Bu cevapta Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine diye doğrudan doğruya şahsıma hitap eden bir başlık kullanılmıştı. Dördüncü maddede İslam dünyasına duyuracağı bildiri şekli vardı. Bu bildirinin yazıldığı İstanbul'un Darül Hilafetül Aliye olduğu da özenle belirtilmişti. 21 Kasım 1922 tarihli bir telgrafta Halife-i Resulullah yerine daha önce de bildirdiğimiz gibi Halife-i Müslümin denilecektir dedik. Kendine halife seçildiğini bildiren telgrafımıza vereceği cevabın şahsıma değil Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazılmasını hatırlattık. Yazılarında siyasi ve genel konularla ilgili kelimelerin bulunduğunu bunlardan kaçınılması gerektiğini bildirdik. Efendim. Önemsiz ayrıntılar gibi sayılması pek mümkün olan bu açıklamalarımla işaret etmek istediğim asıl nokta şudur. Ben şahıs hakimiyetine dayanan saltanatın kaldırılmasından sonra başka ünvanla aynı nitelikte bir makamdan ibaret olması gereken ilafetin de ortadan kaldırılmış olduğunu kabul ediyordum. Bunun elverişli zaman ve fırsatta açıklanmasını doğal buluyordum. Halife seçilen Abdülmecit Efendi'nin bu gerçekten büsbütün habersiz olduğu iddia edilemez özellikle kendinin halife unvanıyla satanat sürmesinin imkan ve şartlarını hazırlayıp sağlayabileceklerini hayal edenlerin varlığı düşünülürse, Abdülmecit Efendi'nin ve tabi taraftarlarının saf ve gafil oldukları zannına kapılmak hiç de doğru olamazdı. Halife olacak zatın sıfat ve yetkisi ne olacaktı? Şimdi arzu buyurursanız, halife seçimi dolayısıyla meclisin 18 Kasım 1922 günü gizli oturumlarında geçen görüşmelerle ilgili kısa bir bilgi veriyor. Mecliste konuyu pek ciddi ve önemli sayanlar vardı. Özellikle hoca efendiler kendi uzmanlıklarıyla ilgili bir konu bulduklarından çok dikkatli ve uyanıktılar. Bir halife kaçmış. Onu makamından indirmek ve yenisini seçmek. Sonra yenisini İstanbul'da bırakmayıp Ankara'ya getirmek. Milletin ve devletin başına geçirmek. Kısacası halifenin kaçması yüzünden Türkiye'de ve bütün İslam dünyasında karışıklık çıkmış veya çıkacakmış. Onun için tedbirler alınmalıymış şeklinde düşünceler, endişeler ortaya atılıyordu. Bazı konuşmacılarda halife olacak zatın sıfat ve yetkisinin ne olacağına tespit gereğinden söz ediyorlardı. Görüşme ve tartışmaları ben de katıldım. Konuşmalarımın çoğu ileri sürülen düşüncelere cevap niteliğindeydi. Söylediklerimin özü şu cümlelerde toplanıyordu. Bu konu fazlasıyla tartışılıp tahmin edilebilir Ancak tartışma ve tahlillerde ne kadar ileri gidersek, konuyu çözüme bağlamakta da o kadar güçlük ve gecikmelere uğrarız. Yalnız şu noktaya hepinizin dikkatini çekerim. Bu meclis Türk halkının meclisidir. Bu meclisin sıfat ve yetkileri yalnız ve ancak Türk halkının ve Türk vatanının varlığı ve kaderiyle ilgili ve onlar üzerinde etki yapabilir. Meclisimiz kendi kendine bütün İslam dünyasını içine alan bir güç ve kudrete sahip olamaz. Efendiler, Türk milleti ve onun temsilcilerinden kurulmuş bulunan meclisimiz, kendi varlığını, halife ünvanını taşıyan veya taşıyacak olan bir kişinin eline veremez ve vermeyecektir. Efendiler, bundan dolayı İslam dünyasında karışıklık varmış veya olacakmış. Bunların hepsi anlamsız ve yalan sözler. Kim söylemişse yalan söylemiştir. Yalan söylüyor. Bu sözüme itiraz eden bir kişiye cevap verdim. Ve açıkça dedim ki, sen yalan söyleyebilirsin. Yaradılışın buna elverişlidir. Efendim, ortalığı gürültüye vermenin gereği olmadığını açıkladıktan sonra dedim ki, bizim dünya gözündeki en büyük güç ve kudretimiz yeri şekil ve mahiyetimizdir. Hilafet makamı esaret altında olabilir. Halife ünvanını taşıyanlar yabancılara sığınabilirler. Düşmanlar ve halifeler el ele verip her şeyi yapabilecek bir işbirliğine girişebilirler. Fakat yeni Türkiye'nin rejimini, politikasını ve kuvvetini hiçbir şekilde sarsamazlar. Türk halkı kayıtsız şartsız hakimiyetine sahiptir. Türk halkının kayıtsız ve şartsız hakimiyetine sahip olduğunu bir defa daha ve kesinlikle tekrar ediyorum. Hakimiyet hiçbir anlamda, hiçbir şekilde, hiçbir renk ve hiçbir kılavuzlukta ortaklık kabul etmez. Ünvanı ister halife, ister başka bir şey olsun, hiç kimse bu milletin kaderine ortak çıkamaz. Millet buna kesinlikle izin vermez. Bunu teklif edecek hiçbir milletvekili bulunamaz. Bunun içindir ki kaçmış olan halifenin halifeliğine son verip yenisini seçmek ve bu konuyla ilgili bütün işlemlerde belirttiğim görüşler çerçevesinde hareket etmek zorunludur. Başka türlüsüne kesinlikle imkan yoktur. Saygıdeğer efendim, biraz tartışmalı ve gürültülü olmakla birlikte yapılacak işlem üzerinde mecliste çoğunlukla görüş birliği sağlandı. Ondan sonraki sonuç da yüksek malumunuzdur. Zaltanatın kaldırılması üzerine İstanbul'da hükümet adını taşıyan Tevfik ve İzzet Paşalarla arkadaşlarının saraya istifalarını nasıl verdiklerinden İstanbul'un yönetimini düzene sokmak için verdiğimiz talimat ve emirlerden söz ederek kurulumuzu yormayı yararlı bulmuyor. Lozan Barış Konferansı Lozan Konferansı genel toplantısı 21 Kasım 1922 günü yapılmıştır. Bu konferansta Türkiye Devleti'ni İsmet Paşa Hazretleri temsil etti. Trabzon Milletvekili Hasan Bey ve Sinop Milletvekili Rıza Nur Bey, İsmet Paşa'nın başkanlığındaki Delegeler Kurulu'nu oluşturuyordu. Kurulumuz, Kasım 1922 başlarında Lozan'a gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı. Efendiler, iki dönemden ibaret olup 8 ay devam eden Lozan Konferansı ve sonucu dünyaca bilinen bir husustur. Bir süre Ankara'da Lozan Konferansı görüşmeleri takip etti. Görüşmeler hararetli ve tartışmalı geçiyor. Türk haklarını tanıyan olumlu bir sonuç görülmüyordu. Ben bunu pek doğal buluyordum. Çünkü Lozan Barış Masası'nda ele alınan meseleler yalnız 3-4 yıllık yeni devreye ait ve onunla sınırlı kalmıyordu. Yüzyılların hesabı görülüyordu. Bu kadar eski, bu kadar karışık ve bu kadar kirli hesapların içinden çıkmak elbette o kadar basit ve kolay olmayacaktı. Efendim, bilindiği üzere yeni Türk devletinin yerini aldığı Osmanlı Devleti, Uhud-ı Atika, Eski anlaşmalar adı altında bir takım kapitülasyonların esiriydi. Hristiyan halkın birçok hakları ve ayrıcalıkları vardı. Osmanlı Devleti, Osmanlı ülkesinde oturan yabancılara karşı yargı hakkını uygulayamadı. Osmanlı vatandaşlarından aldığı vergiyi yabancılardan alması engellenmiş bulmuyordu. Devletin varlığını kemiren ve kendi sınırları içinde yaşayan azınlıklarla ilgili tedbirler alması mümkün değil. Osmanlı Devleti kendini kuran temel unsurun Türk milletinin insanca yaşamasını sağlayacak tedbirleri alma bakımından da engellenmişti. Memleketi imar edemez, demir yolu yaptıramazdı. Hatta okul yaptırmakta bile serbest değildi. Bu gibi durumlarda yabancı devletler hemen işe karışıklardı. Osmanlı hükümdarları ve çevresindeki yakınları... Gürültü ve gösteriş içinde yaşayabilmek için memleket ve milletin bütün servet kaynaklarını kuruttuktan başka milletin her türlü çıkarlarını feda etmek, devletin haysiyet ve şerefini ayakları altına almak şekliyle birçok dış borçlar yapmışlardı. O kadar ki devlet bu borçların faizlerini bile ödeyemeyecek duruma gelmiş, dünya gözünde iflas etmiş sayılmıştı. Osmanlı Devleti'nin dünya gözünde hiçbir değeri kalmamıştı. Efendim? Mirasçısı olduğumuz Osmanlı Devleti'nin dünya gözünde hiçbir değeri, fazileti ve haysiyeti kalmamıştır. Devletler arası hukukun dışında tutulmuş, sanki himaye ve korunmaya muhtaç bir duruma gelmiş gibi kabul ediliyor Geçmişteki hoşgörülüğün ve yapılan yanlışların sorumlusu biz olmadığımıza göre, yüzyılların birikmiş hesapları bizden sorulmamak gerekirken, bu konuda da ile karşı karşıya gelmek bize düşmüştü. ...milleti ve memleketi gerçek bağımsızlık ve hakimiyetine sahip kılmak için... ...bu güçlüğe ve fedakarlığa da katlanmak bizim üzerimize yüklenmişti. Ben mutlaka olumlu bir sonuç alınacağından emindim. Türk milletinin varlığı için, bağımsızlığı için, hakimiyeti için ne pahasına olursa olsun... ...elde etmeye ve sağlamaya mecbur olduğu hakların dünyaca tanınacağından asla şüphem yoktu. Çünkü gerçekte bu haklar kuvvetle, liyakatle... ...fiili ve maddi olarak elde edilmişti. Konferans masasında istediğimiz... ...zaten elde edilmiş olan bu hakların... ...şeklince ifade ve onaylanmasından... ...başka bir şey değildi. İsteklerimiz açık ve doğal haklarımızdı. Bundan başka... ...haklarımızı kazanmak ve korumak için... ...kudretimiz de vardı. Kuvvetimiz de yeterliydi. En büyük gücümüz en güvenilir dayanağımız, milli hakimiyetimizi kavramış, onu fiili olarak halkın eline vermiş ve halkın elinde tutabileceğimizi fiilen ispatlamış olmanızdı. İşte bu düşüncelerle, konferansın gidişini soğukkanlılıkla takip ediyor ve ortaya çıkan tersliklere gereğinden fazla önem vermiyordu. Halkın içinde bulunduğu psikolojiyi, düşünce ve eğilimlerini bir daha incelemek için halkla yakından temasa geçmek. Efendim, Saltanatın kaldırılması ve hilafet makamının yetkisiz kalışı üzerine halkla yakından temasa geçmek, halkın içinde bulunduğu psikolojiyi, düşünce ve eğilimlerini bir daha incelemek önem kazanıyordu. Bunun dışında meclis son yılına girmiş bulunuyordu. Yeni seçim dolayısıyla Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyetini siyasi bir parti durumuna getirmeye karar vermiştim. Barış gerçekleşince cemiyet teşkilatımızın siyasi bir partiye dönüşmesini gerekli bulundu. Bu konuda da doğrudan doğruya halkla görüşüp konuşmayı yararlı sayılıyor. Zaferden sonra eğitimle uğraşmaya başlamış olan ordumuzu da yakından görmek istiyordu. İşte bu maksatlarla Batı Anadolu'da bir gezi yapmak üzere 14 Aralık 1923 tarihinde Ankara'dan hareket etti. Eskişehir'den başlayarak İzmit, Bursa, İzmir ve Balıkesir'de halkı uygun yerlerde toplayarak uzun sohbetlerde bulundu. Halkın bana diledikleri gibi serbestçe sorular sormasını istedim. Sorulan sorulara cevap olmak üzere 6 saat, 7 saat süren konferanslar verdim. Saygıdeğer efendim, hemen her yerde halkın anlamak istediği hususlardan dikkati çeken noktalar şunlardı. Lozan konferansı ve sonucu, milli hakimiyet ve hilafet makamı, bunların durumları ve ilişkileri bir de kurmak niyetinde olduğumu anlaşılan siyasi parti. Lozan konferansı görüşmelerini her yerde özetleyerek olduğu gibi anlatıyordu. Olumlu sonuç alınacağı hakkındaki inancımı da belirterek milletin endişesini gidermeye çalışıyordu. Milli hakimiyetle Hilafet Makamının Durumlarıyla ilişkileri. Halkın Milli Hakimiyet ve Hilafet Makamının Durumlarıyla bunların ilişkileri konusunda merak ve endişeye kapılmakta hakkı vardır. Çünkü meclis 1 Kasım 1922 tarihli kararıyla kişi hakimiyetine dayanan devlet şeklinin 16 Mart 1920 tarihinden başlayarak ve sonsuza kadar tarihe karıştığını ilan ettikten sonra bir takım şükrü hocalar Müslüman kamuoyu şüphe ve üzüntülere düşmüştür diyerek hareket ve faaliyete geçtiler. Bunlar hilafet demek hükümet demektir. Hilafetin hak ve görevlerini yok etmek hiç kimsenin hiçbir meclisin elinde değildir davasını ortaya almışlardı. Meclisin milletin ortadan kaldırdığı kişi saltanatını hilafet makamında devam ettirmek ve padişahın yerine halifeyi geçirmek sevdasına düşmüşlerdi. Gerçekten de gerici bir grup, Afyon Karahisar Milletvekili Hoca Şükrü imzasıyla İslam Hilafeti ve Büyük Millet Meclisi adıyla bir broşür yayındı. Bu broşürün Ankara'da 15 Ocak 1923 tarihinde yayınlandığı ve bütün milletvekillerine dağıtıldığı bana İzmit'te bildirildi. Broşürün üzerine sadece 1339, yani 1923 yılı yazılmıştı. Fakat broşürün daha ben Ankara'dayken hazırlanıp bastırıldığı ve benim Ankara'dan ayrılış tarihim olan 14 Ocak 1923 gününün ertesinde ortaya çıkarıldığı anlaşılmıştı. Şükrü Efendi Hoca ve arkadaşları, Halife Meclisi'nin, Meclis halifenindir safsatasıyla millet meclisini halifenin danışma kurulu ve halifeyi meclisin dolayısıyla devletin başkanı gibi göstermek ve kabul ettirmek istemişlerdir. Rauf Bey Lozan Antlaşmasını yapan İsmet Paşa'yı kutlama vesilesiyle Mondos Ateşkes Antlaşmasını yapan kendini savunmaya çalışıyor. Efendiler, Rauf Bey Lozan Antlaşmasını yapan ve ona imzasını koyan İsmet Paşa'yı kutlama vesilesiyle kendinin yaptığı ve imzasını koyduğu Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan bahsetmeyi ve onu ne kadar önemli ve yüksek amaçlarla imza ettiğini söyleyerek kendini savunmayı gerekli görüyor. Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin müttefikleriyle birlikte uğradığı acı yenilginin yüz kızartacak bir sonucudur. O anlaşma hükümleridir ki, Türk topraklarını yabancıların işgaline sundu. O anlaşmada kabul edilen maddelerdir ki, sev anlaşması yükümlerinin de kolaylıkla kabul ettirilebileceği düşüncesini yabancılara mümkün ve akla yatkınmış gibi gösterdi. Rauf Bey, o ateşkes anlaşmasını milletimizin dünya barışını sağlamakta ne büyük bir sebep olduğunu fiili olarak ispat etmek amacıyla imzaladığını söylüyorsa da bu hayali cümleyle kendinden başka kimseyi avutmaz. Çünkü böyle bir amaç yok. Rauf Bey'in telgrafına Mondros Ateşkes Anlaşması ile başladığına bakılırsa bu anlaşmanın Lozan Konferansı için bir başlangıç olduğunu ve Lozan Barışı'nın da Rauf Bey'in yaptığı Mondros Ateşkes Anlaşmasının sonucu olduğunu söylemek eğiliminde bulunduğuna hükmedilebilir. Rauf Bey, zaferler kazanmış ordunun başından Lozan'a giden zata, zaferden zafere yürüyen ordunun hikayesini anlatıyor. Rauf Bey telgrafında sev anlaşması yüzünden Türk milletinin uğradığı saldırıları, buna karşı milletin nasıl ayaklandığını, nasıl yılmaz ve yenilmez bir ordu kurduğunu ve kahraman komutanlarımızın sevk ve idaresiyle nasıl zaferden zafere yürüdüğünü hikaye ediyor. Rauf Bey bu hikayeyi İsmet Paşa'ya, o zaferler kazanmış ordunun başından Lozan'a gitmiş olan kişiye anlatıyor. Rauf Bey bu başarı ve zaferleri hükümetin kazandığını anlatabilmek için de parlak bir cümle bulmuştur. Lozan barış görüşmelerinin aylardan beri devam ettiğine de işaret ederek üstü kapalı bir şekilde işin uzatıldığını belirtmekten kendini alamamıştır. Rauf Bey anlaşmanın yapılmasındaki çalışmalarından dolayı Delegeler Kurulu'nu tebrik ederken Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan başlayarak bütün inkılabımızın bir özetini yapmak şekliyle Delegeler Kurulu'na yaptıkları anlaşmanın nasıl ve ne olduğunu da anlatmak gayretine düşmüştür. Bir tek teşekkür kelimesini bile içine almayan bu yazıların ne anlama geldiğini kavramak, dikkatli ve incelikleri görebilen kimselerce elbette güç değildir. Rauf Bey, İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemem, onun karşılanmasında bulunamam diyor. Efendiler, Delegeler Kurulumuz görevini tamamladıktan sonra Ankara'ya dönmek üzere yolda bulunuyordu. Herkes Delegeler kurulunu yakından alkışlamak için can atıyordu. O günler değil. Hükümet Başkanı Rauf Bey, Meclis ikinci Başkanı bulunan Ali Fuat Paşa ile birlikte Çankaya'da bana geldiler. Rauf Bey, ben dedi, İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemem. Onun karşılanmasında bulunamam. İzin verirseniz o geldiği zaman Ankara'da bulunmamak için seçim bölgemde dolaşmak üzere Sivas'a doğru bir geziye çıkayım. Rauf Bey'e bu şekilde davranmasına bir sebep olmadığını, burada bulunarak İsmet Paşa'yı bir hükümet başkanına yaraşırcasına karşılamasının ve görevini başarıyla sona erdirdiği için onu sözle de takdir ve tebrik etmesinin uygun olacağını söyledi. Rauf Bey, kendime hakim değilim, yapamayacağım dedi ve geziye çıkma hususunda ısrar etti. Hükümet başkanlığından ayrılması şartıyla çıkmasını kabul etti. Rauf Bey, devlet başkanlığı makamının güçlendirilmesini teklif ederken ne düşünüyordu? Ondan sonra Rauf Bey ile aramızda şu konuşma geçti. Rauf Bey, hükümet başkanlığından çekilirken sizden çok rica ederim dedi. Devlet başkanlığı makamını güçlendiriniz. Rauf Bey'e dediğinizi yapacağıma kesin olarak güveniniz cevabını verdim. Rauf Bey'in ne demek istediğini ben pek güzel anlamıştım. Rauf Bey, devlet başkanlığı makamı olarak... Hilafet makamını düşünüyor, o makama kuvvet ve yetki sağlamamı benden rica ediyordu. Rauf Bey'in benim olumlu cevabımla ne demek istediğimi anlayıp anlamadığı belli değildir. Daha ileriki bir tarihte Cumhuriyet'in ilanından sonra kendiyle Ankara'da yaptığım bir görüşmede Cumhuriyet'e niçin karşı olduğunu sorduğum ve yapılmış olan şeyin Ankara'dan ayrılırken benden yapılmasını rica ettiği ve benim söz verdiğim işten başka bir şey olmadığını söylediğim zaman ben demişti devlet başkanlığı makamını güçlendiriniz derken asla Cumhuriyet ilanını düşünmüş ve kastetmiş değildi. Oysa efendiler... Benim verdiğim cevabın anlamı tamamen oydu. Gerçekten de milli hükümetimizin niteliği cumhuriyet hükümeti olduğu halde bence onu kesin olarak ifade ve ilan etmemek ve devlet başkanlığı makamıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi makamını bir tek makam halinde bulundurmak bir zayıflık oluşturuyor. İlk fırsatta cumhuriyeti resmen ilan etmek ve devlet başkanlığını cumhurbaşkanlığı makamında temsil ederek kuvvetli bir durum yaratmak şarttı.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 O zaman ben de şunları söyledim. Benim havarilerim yoktur. Memleket ve millete kimler hizmet eder? Bu hizmete layık ve muktedir olduğunu gösterirse havari onlardır. Rauf Bey'in hükümet başkanlığından, Ali Fuat Paşa'nın Büyük Millet Meclisi 2. Başkanlığından çekilmesi. Rauf Bey hükümet başkanlığından çekilmesi. İçişleri Bakanı olan Ali Fethi Bey aynı zamanda hükümet başkanlığına seçildi. 13 Ağustos 1923. Bir süre sonra 24 Ekim 1923 tarihinde Ali Fuat Paşa da meclis ikinci başkanlığından çekilerek ordu müfettişliğine tayinini rica etti. Fuat Paşa'ya ünvanı ikinci başkan olmakla birlikte konumunun ve görevinin pek önemli olan meclis başkanlığı olduğunu söyleyerek görevine devam etmesini tavsiye etti. Fuat Paşa politikadan hoşlanmadığını, hayatını bundan sonra askerlik mesleğine vermek istediğini ileri sürerek isteğinin yerine getirilmesi ricasında ısrar etti. Buat Paşa'nın rütbesi tüm generaldi. Komuta edeceği orduda kor general rütbesinde kol ordu komutanları vardı. Geçmiş hizmetlerini göz önünde bulundurarak kendini kor yükselttik ve komuta merkezi Konya'da bulunan ikinci ordu müfettişliğine tayin ettik. Kazım Karabekir Paşa da daha önce aynı düşüncelerle meclisten ayrılmış ve ordu müfettişi olarak birinci ordunun başına geçmiş bulunuyor. Yeni Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara. Efendim? Lozan Antlaşması'nın etlerinden olan düşman işgali altındaki topraklarımızı boşaltma protokolü uygulandıktan sonra, yabancı işgalinden tamamen kurtulan Türkiye toprak bütünlüğü fiili olarak sağlanmıştı. Artık Yeni Türkiye Devleti'nin başkentini bir kanunla tespit etmek gerekiyordu. Bütün düşünceler Yeni Türkiye'nin başkenti Anadolu'da ve Ankara şehri olarak seçme lüzumunda birleşiyordu. Bu seçimde coğrafi durum ve askeri strateji en büyük önemi taşıyordu. Devletin başkentini bir an önce tespit ederek içten ve dıştan gelen kararsızlıklara bir son vermek şarttı. Gerçekten de bilindiği üzere başkentin İstanbul olarak kalacağı veya Ankara olacağı konusunda öteden beri içeride ve dışarıda kararsızlıklar görülüyor, basında demeçlere ve tartışmalara rastlanıyordu. Bu arada İstanbul'un yeni milletvekillerinden bazıları, Refet Paşa başta olmak üzere İstanbul'un hükümet merkezi olarak kalması gereğini bazı örneklere dayanarak ispat etmeye çalışıyorlardı. Ankara'nın gerek iklim, gerek ulaştırma araçları ve geliştirme yeteneği ve istidadı ve gerekse mevcut tesisler ve kuruluşlar bakımından hiç de uygun ve elverişli olmadığını söylüyorlar. İstanbul'un payetah olması lazımdır ve mutlaka olacaktır diyorlardı. Bu ifadeye dikkat edilirse bizim başkent deyimiyle kastettiğimiz anlamla bu ifadelerdeki payitaht deyimini kullananların görüşleri arasında bir fark bulmamak mümkün değildir. Bundan dolayı bu konuda zaten kesinleşmiş bulunan kararımızı resmen ve kanuni yoldan ilan ettirerek payitaht sözünün de yeni Türkiye devletinde kullanılmasına gerek kalmadığını göstermek lazım geldik. Dışişleri Bakanı İsmet Paşa, 9 Ekim 1923 tarihli tek maddelik bir kanun tasarısını meclise teklif etti. Altında daha 14 kadar zatın imzası bulunan bu kanun teklifi, 13 Ekim 1923 tarihinde uzun görüşme ve tartışmalardan sonra çok büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Kabul edilen kanun maddesi şudur. Türkiye devletinin başkenti Ankara şehridir. Mecliste Fethi Bey'in başkanlığındaki hükümet ve Fethi Bey'in şahsına karşı sataşmalar ve tenkitler başladı. Efendim, çok geçmeden mecliste Fethi Bey'in başkanlığındaki hükümete ve özellikle Fethi Bey'in kişiliğine karşı sataşmalar ve eleştiriler başladı. Anlaşıldığına göre milletvekillerinde bakan olma istek ve hevesi çoğalmıştır. İş başında bulunan bakanları beğenmiyorlar. Yeni seçimde partimiz adına milletvekili olmaları sağlanmış olan bir takımları da hükümet aleyhindeki cereyanları körükleyerek kendi maksatlarına göre yararlanma fırsatları hazırlamaya çalışıyorlar. Muhalefete geçecekleri sezilen milletvekillerinin meclis çoğunluğunu aldatarak hükümete ve meclise karşı hakim bir duruma geçmek maksadını güttükleri anlaşılıyordu. Fethi Bey dikkatini ve çalışma gücünü hükümet başkanlığı görevinde yoğunlaştırabilmek için İçişleri Bakanlığından istifa etti. Aynı tarihte Ali Paşa'nın çekilmesiyle Meclis ikinci başkanlığı da boşaldı. 24 Ekim 1923. Bizimle görüşte ve yapılan çalışmalarda uzlaşma ve işbirliği aramayı gerekli bulmaksızın bağımsız ve gizli çalışan bir grup belirdi. Bu grup iyi niyetli ve haklı tutar gibi görünerek bütün parti üyelerini kendi görüşlerine çekmekte başarılı olmaya başladı. Örnek olarak bir parti toplantısında İçişleri Bakanlığı'na da İstanbul'da bulunan Sabit Bey'in meclisçe seçilmesini karar altına aldırdı. 25 Ekim 1923 Oysa ben Sabit Bey'in İçişleri Bakanı olmasını uygun görmemiştim. Sabit Bey'in bazı illerin valiliklerinde bulunmuş olmasını Yeni Türkiye'nin yeni şartlara bağlı iç işlerini idare edebileceğine yeterli bir delil sayamıyor. Rauf Bey'in de meclis ikinci başkanlığına seçilmesini doğru bulmuyor. Çünkü Rauf Bey daha dün hükümet başkanıydı. O makamın ne gibi duyguların etkisinde kalarak hareket ettiği için terke mecbur edildiği bilinmekteydi. Buna rağmen onu meclisin başkanlığına getirmekle bütün meclisin onunla aynı görüşte olduğunu, yani bütün meclisin Lozan Barış Antlaşmasını yapan ve hükümette Dışişleri Bakanı olarak bulunan İsmet Paşa'nın aleyhine olduğunu göstermek maksadı güdülüyordu. Efendim, yeni meclis ilk döneminde gizli bir muhalefet grubunun tuzağına düşme durumuyla karşı karşıya kaldı. Fethi Bey ve arkadaşları, hükümet işlerini sakince yürütemeyecek bir duruma getirildi. Fethi Bey, bu durumdan bana defalarca şikayet etti ve kendi hükümetten çekilmek istedi. Öteki bakanlar da aynı şekilde şikayetlerde bulunuyorlardı. Kötülük hükümetin meclisçe seçilmesinden ileri geliyordu. Bu gerçeği çoktan görmüştüm. Uygulanması için sırasını beklediğim bir düşüncenin uygulanma zamanı gelmişti. Ben mecliste gizli ve muhalif bir grubun bulunduğunu fark ettikten, meclis çalışmalarında duyguların hakim duruma geçtiğini gördükten ve bakanlar kurulunun çalışma düzeninin her gün olur olmaz bir takım sebeplerle alt üst edilmekte olduğuna kanaat getirdikten sonra, uygulanması için sırasını beklediğim bir düşüncenin uygulanma anının geldiğine hükmetmiştim. Bunu itiraf etmeliyim. Buna göre şimdi vereceğim bilgileri ve yapacağım açıklamaları anlamak daha kolay olacaktır. Efendiler, Halk Partisi'nin Rauf Bey kendi toplantıda bulunmadığı halde, meclis ikinci başkanlığına, Sabit Bey'de İçişleri Bakanlığı'na aday seçtiği tarih 25 Ekim 1923 Perşembe günüdür. Aynı gün ve ertesi Cuma günü hükümet üyeleri Çankaya'da benim başkanlığımda toplandı. Gerek hükümet başkanı Fethi Bey'in ve gerek diğer bakanların istifa etmeleri zamanının geldiğini ve bunun gerekli olduğunu bildirdi. Meclisçe yeni hükümet seçildiğinde şimdiki hükümette bulunan üyelerden yeniden seçilenler olursa, onlar bu seçimden sonra da istifa ederek yeni hükümete katılmayacaklardır esasında kabul ettik. Yalnız o zamanlar bakanlar gibi seçilen ve kabineye dahil bulunan Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa bu kararın dışında bırakıldı. Çünkü ordu yönetim ve komutasının rastgele birine verilmesi doğru görülmedi. Efendim, bu türlü hareketin ve onların kararının nasıl bir maksada dayandığı incelenirse şu sonuca varır. Hırsları olan grubu hükümet kurmakta tamamen serbest bırakıyoruz. Şimdiki kabinede bulunan bakanlardan hiçbiri katılmaksızın, tamamen istedikleri kimselerden oluşan, istedikleri gibi bir kabine kurarak memleket mukadderatına hakim olmalarında bir sakınca görmüyoruz. Fakat ne hükümet kurmaya ve de ne de kursalar bile memleketi yönetme iktidarı gösteremeyeceklerine emin bulmuyoruz. Meclisi aldatmaya çalışan hırsları olan grup, şu veya bu tarzda bir hükümet kurmayı başarabildiği takdirde bir müddet bu hükümetin idare şeklini ve idaredeki iktidarını takip etmenin ve hatta ona yardımcı olmanın doğru olacağını düşündük. Fakat bu şekilde kurulacak bir hükümet memleket yönetiminde ve yeni gayelerimizi gerçekleştirmekte beceriksizlik gösterir ve başka maksatlara yönelirse bunu mecliste açıklayarak meclisi aydınlatma yolunu tercih etti. Hükümet kurmayı başaramadıkları takdirde, doğacak karışıklığın meclisi uyandıracağı doğaldı. Bunalım ve karışıklığın devamına seyirci kalınamayacağından, işte o zaman bizzat müdahale ederek ve tasarladığım şekli açıkça ortaya koyarak, işi kökünden halledebileceğimi düşünmüştüm. Milli hakimiyetimizi her şeye ve her şeye karşı koruyalım diyen zat, efendiler. Her şeye ve her şeye karşı milli hakimiyetin korunması tavsiyesinde bulunan zat, Halifenin kendine olan iltifatını Allah'ın lütfu olarak kabul eden kişidir. Bazı gazetelerin Konya'da ordu müfettişliğine tayin edilen Fuat Paşa'nın 28 Ekim'de İstanbul'a gelişinden Rauf Bey, Refet Paşa, Adnan Bey ve diğer birçok kimse tarafından karşılandığını bildiren telgraflarını ve Rauf Bey ile Kazım Karabekir Paşa'nın resimlerini hatırlatmak için yazdıkları yazıları bile yeterince dikkati çekmeye yaramadı. Parti Yönetim Kurulu kesin bir hükümet listesi hazırlayamadı. 28 Ekim günü geç saatlerde toplantı halinde bulunan Parti Yönetim Kurulu tarafından davet edildi. Parti Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Beydi. de. Fethi Bey, parti adına yönetim kurulunca bir aday listesi hazırlandığını ve bu konuda parti genel başkanı olarak benimle görüşümün alınması uygun görüldüğü için toplantılarına davet ettiklerini bildirdi. Hazırlanan listeye göz gezdi. Bence uygun oldu bu ancak bu listede adları bulunan kimselerin de görüşlerinin alınması, kabul edip etmeyeceklerinin sorulması gerektiğini söyledi. Bu teklifin uygun görünüyor. Söz gelişi Dışişleri Bakanlığı için söz konusu edilen Yusuf Kemal Bey'i davet ettik. Yusuf Kemal Bey bu listeye giremeyeceğini bildirdi. Bundan ve buna benzer bazı durumlardan anladım ki parti yönetim kurulu da kabul edilebilir kesin bir aday listesi hazırlayamamaktadır. Yönetim kurulu üyelerine gereken kimselerle daha sıkı temas kurarak kesin bir liste tespit etmelerini tavsiye ettikten sonra yanlarından ayrıldım. Gece olmuştu. Çankaya'ya gitmek üzere meclis binasından ayrılırken koridorlarda beni beklemekte olan Kemalettin Sami ve Halit Paşalara rastladım. Ali Fuat Paşa Ankara'dan hareket ederken bunların Ankara'ya geldiklerini o günkü gazetede bir uğurlama ve bir karşılama başlığı altında okumuştum. Daha kendileriyle görüşmemiştim. Benimle konuşmak üzere geç vakte kadar orada beklediklerini anlayınca akşam yemeğe gelmelerini Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa aracılığıyla kendilerine bildirdim. İsmet Paşa ile Kazım Paşa'ya ve Fethi Bey'e de Çankaya'ya benimle birlikte gelmelerini söyledim. Çankaya'ya gittiğim zaman orada beni görmek üzere gelmiş bulunan Rize Milletvekili Fuat, Afyon Karahisar Milletvekili Ruşen Eşref Beylerle karşılaştım. Onları da yemeğe alıkoydum. Cumhuriyet'in ilanı kararını nerede ve kimlere söyledim. Yemek sırasında yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz dedim. Orada bulunan arkadaşlar derhal düşünceme katıldılar. Yemeği bıraktık. O dakikadan itibaren nasıl hareket edileceği konusunda kısa bir program yaparak arkadaşları görevlendirdim. Yaptığım programın ve verdiğim talimatın uygulanışını göreceksiniz. Efendim, görüyorsunuz ki Cumhuriyet ilanına karar vermek için... Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarımı davet ederek onlarla görüşüp tartışmaya asla lüzum ve ihtiyaç görmedim. Çünkü onların da aslında ve doğal olarak benim gibi düşündüklerinden şüphe etmiyor. Halbuki o sırada Ankara'da bulunmayan bazı kişiler yetkileri olmadığı halde kendilerine haber verilmeden, düşünce ve rızaları alınmadan Cumhuriyet'in ilan edilmiş olmasını bize gücenme ve bizden ayrılma sebebi saydılar. Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili kanun tasarısını İsmet Paşa ile birlikte hazırladık. O gece birlikte olduğumuz arkadaşlar erkenden ayrıldılar. Yalnız İsmet Paşa Çankaya da misafirdi. Onunla yalnız kaldıktan sonra bir kanun tasarısı müsveddesi hazırladık. Bu müsvedde de 20 Ocak 1921 tarihli teşkilatı Esasiye Kanunu'nun yani anayasanın devlet şeklini tespit eden maddelerini şu şekilde değiştirmiştim. Birinci maddenin sonuna... Türkiye Devleti'nin hükümet şekli, cumhuriyettir cümlesini ekledim. Üçüncü maddeyi şu yolda değiştirdim. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olmalıdır. Meclis, hükümetin ayırdığı idare konularını bakanlar aracılığıyla yönetir. Bundan başka, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun temel maddelerinden olan 8. ve 9. maddelerle de değiştirilerek ve açıklığa kavuşturularak şu maddeler yazılır. Madde Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilir. Cumhurbaşkanlığı görevi yeni cumhurbaşkanının seçilmesine kadar devam eder. Görev süresi biten cumhurbaşkanı yeniden seçilebilir. Madde. Türkiye Cumhurbaşkanı devletin başkanıdır. Bu sıfatlar yüzün gördükçe meclise ve bakanlar kuruluna başkanlık eder. Madde. Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından ve meclis üyeleri arasından seçilir. Diğer bakanlar Başbakan tarafından ve yine meclis üyeleri arasından seçildikten sonra Cumhurbaşkanı tarafından hepsi birden meclisin onayına sunulur. Meclis toplantı halinde değilse onaylama meclisin toplantısına bırakılır. Bu maddeleri komisyonda ve mecliste din ve dille ilgili bildiğiniz bir madde de eklenmiştir. 29 Ekim 1923 günü Halk Partisi'nde yapılan görüşmeler. Saygıdeğer efendiler. Şimdi isterseniz Yüksek Kurulu'muza 29 Ekim 1923 Pazartesi günü Ankara'da geçen olayı kısaca anlatmaya çalışayım. Pazartesi günü saat 10'da Halk Partisi grubu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Bey'in başkanlığında toplandı. Bakanlar Kurulu üyelerinin seçimi görüşmelerine başlandı. Başkan. Yönetim kurulu hazırlık niteliğinde olmak üzere, genel kurula sunulmak üzere bir bakanlar kurulu listesi hazırladı. Yönetim kurulu kesin bir şey tespit etmiş değildir. Karar, saygıdeğer kurulumuzun, Kabul ederseniz okunsun sözleriyle, genel kurula başkanlığında Fuat Paşa'nın bulunduğu bir hükümet listesi sunuldu. Okunan bu listede, İktisat Bakanlığına aday gösterilen Celal Bey, İzmir, söz alarak bakanlar kurulunun önemini belirtmiş ve kendinin seçilmesini teklif etmiş. Özellikle bu listede adları görülen kimseler çekilenlerden daha kuvvetli değildir. Bizden refah ve düzenleme isteyen bir millet vardır. Herhalde yerler eskilerden daha kuvvetli olmalıdır. Seçimde acele etmeyelim. Hele hükümet başkanını seçerken iyi düşünelim görüşünü yönet sürmüş. Sayıp Bey, Kozan. Meclis başkanlığına Fethi Bey, başkanlığa İsmet Paşa seçilmelidir demiş. Ekrem Bey, Rize. Yeni hükümet eski hükümetin boşluğunu doldurabilecek mi? Reis Paşa Hazretleri mümkünse bu konudaki düşüncelerini ifade buyursunlar. Aydınlanalım. Ben o sırada mecliste bulunmuyordum. Şeklinde konuşmuş. Zülfü Bey, Diyarbakır. Yetki parti meclisinindir. Bu hak grup yönetim kurulunun değildir. Parti meclisi toplansın isteğinde olmuş. Mehmet Efendi, bol Seçilecek hükümet ancak bir ay dayanabilir. Hükümetin böyle sık sık değişmesi memleket ve milleti kötü ve güç bir duruma sürükler. Hükümet istifa sebebini açıkça anlatmazsa herhangi bir hükümet seçimine katılmam. Önce sebebi anlayalım sonra seçim yapalım. Faik Bey, Tekirdağ, listede gösterilen isimler öncekilerden daha kuvvetli değildir. Parti meclisi toplanıp bu meseleyi halletsin. Vasıf Bey, Saruhan, İsmet Paşa'nın hizmetlerinden bahsettikten sonra memleketi milletini için bırakıyor? Liderlerimiz bizi aydınlatmamıştır. Sayın Başkanımız, beni kastetmiş olacak, bizi niçin aydınlatmıyor demiş ve uzun bir konuşma yapmış. Necati Bey, İzmir. Memleketin güvendiği kimselerin bizi bırakıp ayrılmalarını kabul edemeyiz. Sayın Başkanımız bizi aydınlatsın ve uyarsın. İçeri ve dışarı karşı kuvvetli bir hükümete kesinlikle ihtiyacımız vardır. Başkan Fethi Bey. Yönetim kurulunun yaptığı bu liste ne paşanın ve ne de yönetim kurulunundur şeklinde bir açıklama yapmayı gerekli bulmuş. Doktor Fikri Bey, Ertuğrul, Vasıf ve Necati Beylerin düşüncelerine katılırım. Memleket süt liman değildir. Memleket idaresi gelişi güzel yapılacak bir seçime terk edilemez. Kuvvetli şahıslardan kurulu bir hükümet seçilmelidir. Recep Bey, Kütah Bey, Arkadaşlar sözlerini bitirsinler sonra Gazi Paşa Hazretleri söylesinler. İlyas Sami Bey Muş Sayın Başkanımız Gazi Paşa Hazretleri Düşüncelerini ifade buyursunlar Bunalımın doğduğu gün giderilmesi daha yararlıdır Erteleme şiddetlenmesine yol açar Bir hükümet başkanı seçelim 24 saatlik bir süre tanıyalım Arkadaşlarını bulsun Kuvvetli bir hükümet kurulsun Abdurrahman Şeref Bey Rahmetli İstanbul Milletvekili Bazı arkadaşlar telaş ediyorlar Bu her memlekette görülen bir şeydir Hepimizin amacı vatanın saadetidir. Bir makine kurup tıkır tıkır işletmiyoruz. Bu da doğru. Kuvvetli bir hükümeti nasıl bulmalı? Hastalığı nasıl keşfetmeli? Teşkilatı ı Esasiye Kanunumuzu göz önüne alalım. Hükümetin görevini belli edelim. Meclis görüşlerini söylesin. Ondan sonra reis paşamızla görüşlerini ifade buyursunlar. Bir sonuca varalım. Herkes bir işe yarar. Herkesi yaradığı işte kullanmalı. Şahıslardan söz etmeyelim. Vatanın yüksek çıkarlarında birlikteyiz. Reis Paşa Hazretleri görüşlerini ifade buyursunlar. Eyüp Sabri Efendi, Konya. Ne olursa olsun bir seçim zorunluluğuyla karşı karşıya bulunuyoruz. Bundan önceki hükümet üyelerinin yeniden seçilmiş olsalar bile kabul etmeyeceklerine karar verdiklerini işitiyoruz. Yüce Meclis bu kararı kaldırmalıdır. Recep Bey, Kütahya. Üç esaslı noktaya dokunacağım. Birincisi şekil, ikincisi çalışma eksikliği, üçüncüsü manevi birliğimizde açılan gediktir. Şekillerde eksiklik olursa iyi bir sonuç vermez. Eldeki listede yer alan değerli arkadaşlar hangi zamanda hangi şartlar altında çalışacaklardır belli değil. Kuvvetli bir şahsın kendi arkadaşlarını bularak bir hükümet kurması gerekir. Talat Bey, Ardahan, Recep ve Abdurrahman Şeref Beyler pek güzel açıkladılar. Hükümet başkanının görevi nedir? Görev ve yetki kanunu hala çıkarmadık. Gazi Paşa Hazretleri bizi aydınlatmak lütfunda bulunsunlar demiş. Ben genel başkan olarak meselenin çözümüne memur edildim. Başkan bundan sonra görüşmenin yeterliğini oya koymuş. Görüşme yeterli görüldükten sonra bir takım önergeler okunmuş. Bunlardan Kemalettin Sami Paşa'nın önerisi kabul edilmiş. Bu önergeyle ben genel başkan sıfatıyla meselenin çözüme bağlanması için parti meclisi tarafından görevlendiriliyordum. Görüşmeler sırasında Çankaya'da evimde bulunuyordum. Kemalettin Sami Paşa'nın önergesinin kabul edilmesi üzerine toplantıya davet edildim. Toplantı salonuna girer girmez doğruca kürsüye çıktım ve kısaca şu görüş ve teklifi ortaya attım. ''Efendiler'' dedim. Hükümet üyelerinin seçiminde görüş birliği sağlanamadığı anlaşılmıştı. ''Bana bir saat kadar müsaade buyurun. Bulacağım çözüm yolunu bildir. ''Başkan Fethi Bey teklifi oya koydu. Kabul edildi. ''Efendiler, bu bir saat içinde gereken kimseleri meclisteki odama davet ederek... Onlara 28-29 Ekim gecesi hazırladığım kanun tasarısını gösterdim ve kendileriyle görüştüm. 28-29 Ekim gecesi hazırladığım kanun müsveddesini teklif ettim. Saat 13.30'da parti genel kurulu yeniden Fethi Bey'in başkanlığında toplandı. İlk söz bendeydi. Kürsüye çıktım ve şu konuşmayı yaptım. Saygıdeğer arkadaşlar, üzerinde durduğumuz meselenin çözümünde karşılaşılan güçlüklerin sebebi, bütün arkadaşlarca anlaşılmıştır. Sanırım eksiklik ve yanlışlık uygulamakta olduğumuz yöntem ve şekildedir. Gerçekten de yürürlükteki teşkilatı esasiye kanuna göre bir hükümet kurmaya giriştiğimiz zaman, bütün arkadaşların her biri bakanları ve hükümeti seçmek mecburiyetiyle karşı karşıya kalıyor. Hepinizin birden hükümet üyelerini seçmek zorunda kalmanızda görülen güçlüğün giderilmesi zamanı gelmiştir. Geçen dönemde de aynı şekilde güçlükle karşılaşılıyor. Görülüyor ki bu yöntem bazen birçok karışıklıklara yol açıyor. Yüksek kurulunuz bu güçlüğün çözülmesi için beni görevlendirdi. Ben de bilginize sunduğum bu görüşten hareket ederek düşündüğüm şekli tespit ettim. Onu teklif edeceğim. Teklifim kabul edilirse kuvvetli ve kendi içinde uyumlu bir hükümet kurmak mümkün olacaktır. Devletimizin şekil ve niteliğini tespit eden ve hepimiz için bir gaye olan teşkilatı esasiye kanunumuzun bazı noktalarına açıklık kazandırmak gerekir. Teklif şudur dedikten sonra bilinen tasarıyı okutmak üzere yazıcı beylerden birine uzatarak kürsüden ayrıldım. Teklifimin niteliği anlaşıldıktan sonra tartışmalar başladı. Sabit Bey, Erzincan. Hükümetin bu şekilde kurulması yönteminin lehindeyim. Ancak teşkilatı Esasiye Kanunu'nda değişiklik yapılması teklifiyle bugünkü bunalımı çözmek mümkün değildir. Biz şimdi bir başbakan seçim. Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun değiştirilmesini sonra düşünürüz, dedi. Hazım Bey, Nide, teşkilat Teşkilatı Esasiye Kanunu biz yapabilir miyiz? Sanırım ki yapamayız. Yetkimiz varsa bu partide olmaz. Partide görüşüldükten sonra açık oturumda kimse söz söyleyemiyor. Millet varlığını ilgilendiren kanunların burada kesin bir şekilde tespit edilmesine taraftar değilim. Bu gibi kanunlar açık oturumda ve serbestçe görüşülmelidir. Biz her şeyden önce hükümet bunalımına bir çare bulalım. Yunus Nadi Bey, Hazım Bey e şu yolda cevap verdi. Hani memleket ilk defa teşkilatı esasiye kanunu yaparsa o iş için bir kurucu meclis kurmuştur. Bizde ise bu gibi meselelerde ayrıca bir kurucu meclis kurulacağı açıkça belirtilmemiştir. Bizde her zaman bu gibi değişiklikler olmuştur. Bizden önceki Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu yolda yürümüştür. Buna yetkimiz vardır. Kararsızlık gösterilmesin. Şimdi biz hükümet bunalımının çözümünü Reis Paşa Hazretlerine bıraktık. O da bize bu teklifi getirdi. Bu teklifte yer alan yöntemi bütün arkadaşlar ayrı ayrı düşünmüştür. Şimdi buna kesin bir şekil vermek gerekir. Teklif edilen şekil zaten vardır. Buna bir açıklık verip daha belirli şekilde tespit edeceğiz. Mehbi Bey, balık ısık. Bizim şimdiye kadar görüşüldüğünü işittiğimiz teşkilatı esasiye kanunu hakkında bir bilgimiz yoktu. Gerçi gazetelerde gördük ama bu yeter mi? Bu bakımdan biz bu konuyu bir bütün olarak görüşmek üzere daha sonraya bırakıp önce bunalıma bir çare bulalım. Halil Bey, teşkilatı esasiye kanunun değiştirilerek yeniden yapılmasına yetkimiz vardır. Fakat yapılacak bu değişiklikler gerçekten vatan ve milletimizin saadetini sağlayabilecek midir? Bunu söylemek gerekir. Bunu hukukçu, hukuk bilgini olan arkadaşlarımız gelip açıklasınlar. Açıklama yapılmadıkça bu meselenin derhal halledilmesine taraftar değilim. Üyelerden biri. Teşkilat-ı Kanunu öyle gelişi güzel düzeltilemez. Hamdullah Subi, İstanbul. Dört yıl önce bakanların ayrı ayrı seçilmelerinin zararlığını söylemiştim. Bugün de aynı durum baş gösterdi. Lazik Paşa'nın teklifine gelince bu yeri değildir. Dört yıl önce yapılan bir kanunun daha açık olarak ifadesinden ibarettir. Durum böyle olunca değişiklik aleyhinde söz söyleyecekler gelsinler düşüncelerini açıklasınlar. Fakat zamanımızın uzun uzadıya beklemeye sabrı yoktur. Ragıp Bey, Kütahya. Kanunların en iyisi şartlardan ve ihtiyaçtan doğmuş olanıdır. İhtiyaçsa meydandadır. Teşkilatı Esasiye kanunun tamamlanması ve açıklığa kavuşturulması gerekir. Teklifin derhal görüşülmesine geçelim. Adalet Bakanı Rahmetli Seyit Bey, teklif edilen şekil yeni bir şey değildir. Yürürlükteki teşkilatı Esasiye kanunun açıklığa kavuşturulması ve buna göre tespitidir. Kanunlar ihtiyaçtan doğar. Teorik görüşlerden kaynaklanmaz. Zaman ve olaylar her şeye hakimdir. Gelişme kanunu değişmez kesin bir kuraldır. Teklif edilen şekilde bir yenilik yoktur. Yönüllükteki şekli daha açık ve belirli bir şekilde ifade edersek, elbette millet ve memleketimizin yararına daha uygun olarak hareket etmiş oluruz. Hükümetimizin şekli mutlaka cumhuriyet olacaktır. Rahmetli Seyit Bey'in görüşüne abidinmeyi, Manisa şu cevabı. Önce hükümet bunalımına çözüm getirelim. Eyüp Sabri Efendi'nin görüşü şöyleydi. "Doğru. Biz Gazi Paşa Hazretlerini hakem yaptık. Bizim teşkilatı esasiye kanunu değiştirmeye yetkimiz yok demek, yasal olmadığımızı kabul etmek demektir. Meclisin teşkilatı esasiye kanunu değiştirme yetkisi meydandadır. Hükümetimizin şekli mutlaka cumhuriyet olacaktır. Bundan sonra İsmet Paşa söz alarak şu yolda bir konuşma yaptı. Parti başkanının teklifini kabule ihtiyaç kesildik bütün dünya bizim bir hükümet şekli görüştüğümüzü biliyor. Bu görüşlerimizi bir sonuca bağlayıp açıklamamak, güçsüzlüğü ve karışıklığı sürdürmekten başka bir şey değildir. Bir tecrübemden söz edeyim. Avrupa diplomatları bu konuda beni uyardılar. Devletin başkanı yoktur dediler. Şimdiki idare şeklinize göre başkan, meclis başkanıdır. Demek ki siz bir başka başkan bekliyorsunuz. Avrupa'nın düşüncesi işte budur. Oysa biz böyle düşünmüyoruz. Millet, hakimiyetini ve mukadderatını fiili olarak eline almıştık. O halde bunu hukuki olarak dile getirmekten neden çekiniyoruz? Cumhurbaşkanı olmadan başbakan seçilmesini teklif etmek kanunsuz olur. Bunda şüpheye yer yoktur. Başbakanın seçilebilmesi için, Gazi Paşa Hazretleri'nin teklifinin kanunlaşması gerekir. Genelleşmiş olan bir yanlışlığın sürdürülmesinin anlamı yoktur. Partinin bütün millete karşı yüklendiği sorumluluğun, ...dereklerine uygun olarak hareket etmek zorunludur. İsmet Paşa'dan sonra rahmetli Abdurrahman Şeref Bey'in konuşmasında şu sözler yer alıyor: Hükümet şekillerinin teker teker sayılmasına gerek yok. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir dedikten sonra... ...kime sorarsanız sorunuz, bu cumhuriyettir. Doğan çocuğun adıdır. Ama bu at bazılarına hoş gelmezmiş. Varsın gelmesin. Bundan sonra Yusuf Kemal Bey teklifin kabul edilmesi gerektiği hususunda uzun bilgiler verdi ve bunun derhal kanunlaşması için gerekli işlemin tamamlanmasını teklif ederim. Teklifim parti grubunda ve hemen arkasından mecliste görüşüldü ve Yaşasın Cumhuriyet sesleri arasında kabul edildi. Abdullah Azmi Efendi'nin meselesinin önemi meydandadır. Görüşme devam etsin diye yükselen itirazına rağmen yeterlik teklifi kabul edildi. Ondan sonra teklifimin bütünü ve arkasından da maddeler birer birer okunarak görüşüldü ve kabul edildi. Efendim, parti grubu toplantısına son verildi ve hemen meclis toplantısı açıldı. Saat 18'di. Kanun teklifi kanunu esasi encümeni tarafından usulen incelenip tutanağa hazırlanırken meclis diğer bazı işlerle meşgul oldu. Sonunda başkanlık kürsüsünde oturan başkan mekeli İsmet Bey, İsmet Paşa, meclise şu bilgiyi verdi. Kanunu esasî encümeni, teşkilatî esasî kanununda değişiklikler yapılmasıyla ilgili tasarımın öncelikle ve derhal görüşmesini teklif ediyor. Kabul sesleri üzerine tutanak okundu. Teklif edildiği gibi öncelikle görüş. Nihayet kanun birçok konuşmacının yaşasın cumhuriyet sesleriyle alkışlanan konuşmalarıyla kabul edildi. Türkiye Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi oy birliğine beni seçti. Ondan sonra Cumhurbaşkanı seçilmesi için mecliste oylamaya geçildi. Toplanan oyların sonucunu başkanlık kürsüsünde oturan İsmet Bey, İsmet Paşa genel kurula şu şekilde bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı için yapılan oylamaya 158 kişi katılmış ve Cumhurbaşkanlığına 158 üye oy birliğiyle Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini seçmişlerdir. Efendim? Seçimin hemen arkasından mecliste yaptığım konuşmayı tutanaklarda okumuşsunlar. Ancak tarihi bir hatıranın canlandırılması için izin verirseniz o konuşmamı burada aynen tekrar edeyim. Saygıdeğer arkadaşlar, dünya çapında önemli ve olağanüstü olaylar karşısında, saygıdeğer milletimizin gerçek uyanıklığına ve şuurluluğuna değerli bir belge olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddelerini açıklığa kavuşturmak için kurulmuş olan özel komisyon tarafından yüksek kurulumuza teklif edilen kanun tasarısının kabulü dolayısıyla Türkiye devletinin zaten bütün dünyaca bilinen, bilinmesi gereken özelliğini milletler arası adıyla adlandırıldı. Bunun doğal bir gereği olmak üzere bugüne kadar doğrudan doğruya meclis başkanlığında bulundurduğunuz arkadaşınıza yaptırdığınız bu görevi Cumhurbaşkanı ünvanıyla yine aynı arkadaşınıza bu aciz arkadaşınıza yöneltiyorsunuz. Bu münasebetle şimdiye kadar hakkında gösterdiğiniz sevgi, samimiyet ve güveni bir defa daha göstermekle yüksek değer belirliğinizi ispat etmiş oluyorsunuz. Bundan dolayı yüce kurulumuza gönlümün bütün samimiyetiyle teşekkürlerimi sunarım. Efendiler, asırlardan beri doğuda haksızlığa ve zulme uğramış olan milletimiz Türk milleti gerçekte soydan sahip bulunduğu yüksek yeteneklerden yoksun zannediliyor. Son yıllarda milletimizin fiili olarak gösterdiği yetenek, istidat ve kavrayış, kendi hakkında kötü düşünenlerin ne kadar gafil ve ne kadar gerçeği görmekten uzak, görünüşe aldanan insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz, kendinde var olan özellikleri ve değeri hükümetin yeni adıyla medeniyet dünyasına çok daha kolaylıkla gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, dünya devletleri arasında tuttuğu yere layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir. Arkadaşlar, bu yüksek rejimi yaratan Türk milletinin son 4 yıl içinde kazandığı zafer, bundan sonra da birkaç misli olmak üzere kendini gösterecektir. Bendeniz, kazandığı bu güven ve itimada layık olmak için pek önemli gördüğüm bir noktadaki ihtiyacı bildirmek mecburiyetindeyim. O ihtiyaç, yüce kurulumuzun şahsıma karşı gösterdiği sevgi, güven ve desteğin devamıdır. Ancak bu sayede ve Tanrı'nın yardımıyla bana verdiğiniz ve vereceğiniz görevleri, en iyi şekilde yapabileceğimi ümit ediyorum. Daima sayın arkadaşlarımın ellerine çok samimi ve sıkı bir şekilde yapışarak kendimi onların şanslarından bir an bile uzak görmeyerek çalışacağım. Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve galip olacaktır. Efendiler Meclisçe Cumhuriyet kararı 29.30 Ekim 1923 gecesi saat 20.30'da verildi. 15 dakika sonra yani 20.45'te Cumhurbaşkanı seçildi. Durum aynı gece bütün memlekete bildirildi ve her tarafta gece yarısından sonra 101 fare top atılarak ilan edildi. İlk kabinenin İsmet Paşa tarafından kurulduğunu ve Meclis Başkanlığına Fethi Bey'in seçildiğini biliyorsunuz. Cumhuriyetin ilanı üzerine milletin duyduğu genel ve samimi sevince katılmaktan çekinenler. Efendiler, Cumhuriyetin ilanı bütün milletçe sevinçle karşılandı. Her tarafta parlak sevinç gösterileri yapıldı. Yalnız İstanbul'da 2-3 gazete ve yalnız İstanbul'da toplanan bazı kimseler, milletin genel ve samimi olan bu sevincine katılmaktan çekindiler. Endişeye düştüler. Cumhuriyetin ilanına ön ayak olanları eleştirmeye başladılar. İşaret ettiğim gazetelerin ve şahısların Cumhuriyetin ilanını nasıl karşıladığını hatırlamak için sadece o günlerdeki yayınları gözden geçirmek yeterlidir. Mesela Yaşasın Cumhuriyet başlığı altındaki yazılar bile Cumhuriyetin kuruluş ve duyuruluş şeklinin garip olduğunu, bunda sık boğaza getirilmiş gibi bir durum bulunduğunu ilan ediyor. Bu yazıların sahibi şu görüşleri gireli sürüyor. Şöyle olacağı böyle olacağı söylenip dururken diğer taraftan birdenbire birkaç saat içinde kanunu esası değişikliği vermesi en yumuşak deyimiyle düşüncesiz bir harekettir. Bizim davranış tarzımız medeniyet dünyasını anlamış, okumuş, incelemiş ve devlet idaresinde tecrübe kazanmış kafalardan çıkacak bir düşünce eseri değilmiş. Cumhuriyetin ilanını meclisin alkışlarla kabul etmesi, milletin top atışlarıyla kutlaması eleştiriliyor ve deniyordu ki, Cumhuriyet alkışla, dua ile şenlik ve donanma ile yaşamaz. Cumhuriyet bir tırsım değildir, millet meclisinde bir büyü yapıldı. Bundan sonra her iş kendiliğinden düzelecek, her derdin çaresi kendiliğinden bulunacak değildir. Ben cumhuriyetçiyim diyenlerin, cumhuriyetin ilanı günü kaleminden çıkacak sözler bunlar mı olmalı? en yüksek idare şeklinin Cumhuriyet'ten başka bir şey olmayacağına inandığını iddia edenlerin, Cumhuriyet kelimesine bir put gibi tapmam demesindeki anlam ve kasıt neydi? Meclis toplantı halinde bulunmadığı zaman, onun güven oyu verdiği bir hükümetin düşürüleceği şeklinde asılsız bir fikri kamuoyunda canlandırıp, böyle bir hak padişahlara bile verilmemişti. Şimdi o hak Cumhurbaşkanı'na mı veriliyor sorusu, kime ve ne maksatla yönetiliyordu? Bu yazıları yazanın maksadı, cumhuriyeti halka sevdirmek mi, yoksa bunun put gibi tapılacak bir şey olmadığını anlatmak mıydı? Cumhuriyet bize rejim değişikliğiyle birlikte zihniyet değişikliği de getiriyor mu? Kabineye girecek olan kimselere birer devlet adamı kafası hediye ediyor mu? Sözleriyle, daha ilk anda cumhuriyetin değer ve önemini azaltmaya kalkışmak, cumhuriyetçi diyenlerden beklenebilir mi? En hafif bir rüzgardan bile korunması gereken yeni doğmuş bir çocuğun onu beslediklerini söyleyenler tarafından bu şekilde hırpalanması doğru mu? Bu düşüncelere yer veren gazetenin başka bir sayfasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı başlığı altında yer alan birçok düşünceler arasında bu yeni aşamaya ulaşan Türk milleti acaba burada uzunca bir süre huzur içinde dinlenebilecek burası onun için bir canlılık ve güç kaynağı. Bir rahatlık ve mutluluk kaynağı olabilecek midir? Bu aşama onun sosyal yapısını kırıp dökmeden kucaklayabilecek bir çerçeve niteliği taşımakta mıdır? Cumhuriyet acaba olayların zorlaması karşısında çaresizlikten kaçıp sınırılan bir saçak altı mı olacaktır? Gibi endişe ve ümitsizlik veren sözlerin sırası mıydı? Cumhuriyetin ümit, rahatlık ve mutluluk getireceğinden şüphe ve endişeye kapılan kimse, ümit, rahatlık ve mutluluğu nereden ve hangi kaynaktan bekliyor? Cumhuriyetin, milletimizin sosyal yapısını kırıp dökebileceği ihtimali, Cumhuriyeti benimsemiş olan kimselerin kafasında nasıl yer bulabiliyor. Bir başka gazeteci de, ''Efendiler, acele ediyorsunuz.'' diye bağırmaya başladı. Bu gazeteci efendi, millete şu yolda jurnal veriyordu. Bunalım, yeni bir kabine kurulması şeklinde giderileceği yerde, aksine son günlerin bütün gürültülerine rağmen, yine kimsenin çok yakında ilan edileceğine ihtimal vermediği Cumhuriyet'in, Pek delilli, ispatlı, pek kesim ve pek acele olarak ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Cumhuriyet ilanının çok yakın olduğuna ihtimal vermeyen yalnız kamuoyu değildi. Belki Ankara'da en önemli ve en yetkili konumlarda bulunan bazı kimseler de böyle bir ihtimali hatırlarına bile getirmiyorlardı. Bu sözlerle itiraf edilmektedir ki son günlerin bütün gürültüleri Cumhuriyet'in ilanına engel olmak içinmiş. Böyle bir maksat güdenlerin... ...kararların alınmasında acelecilik görmeleri doğaldı. Fakat memleket kamuoyunda bu görüşte kendileriyle birlikte olduğunu sanmaları yanlıştı. Gazetesini, balonu uçurdular ama galiba ucunu kaçırıyorlar. Ve sular boşanınca dolaplar döndü ama... ...ne yönde gibi çirkin bayağı sözlerle dolduran gazeteci efendi... ...sesleniş ve suçlamalarına şöyle devam ediyordu. ''Efendiler, devletin adını taktınız, işleri de düzeltebilecek misiniz?'' Bu seslenişle başlayan yazıları şu satırlarla son buluyor. Tek dileğimiz vatan ve millete yararlı işlere başlanılmasından ibarettir. Eğer dün ilan edilen cumhuriyetin liderleri ve o liderleri destekleyenler bunu yapabileceklerinden eminseler biz de kendilerine öyleyse cumhuriyetiniz mübarek olsun efendiler deriz. Bizi alay edercesine tebrik eden bu son cümleyle yazar cumhuriyeti benimsemiyor ...onunla ilgisi olmadığını bildiriyordu. Başka bir gazeteci yazar da... ...Cumhuriyet'in ilanı dolayısıyla yaptığı eleştiri ve değerlendirmede... ...bizi üzen nokta milli yönderimizin kişiliğiyle ilgilidir. En büyük ruhlu adamlar bile kişisel güç sahibi olmanın çekiciliğine karşı koyamamışlardır diyor... ...ve bu görüşünü benim söylemlerimden aldığı sözlerle destekledikten sonra... ...Amerika'ya bağımsızlık sağlayan Washington'un nasıl çiftliğine çekildiğini... Amerika Meclisi'nin hiçbir kişiyi dikkate almadan yalnız halkın çıkarlarını düşünerek 6 yılda anayasayı nasıl hazırlamış olduğunu ve ondan sonra da Washington'a nasıl başkanlık verilmiş bulunduğunu anlatıyor ve kanuni esasimizin bu şekilde değiştirilmesinde benim ön ayak olmamı hoş görmüyor. Bu yazar ve benzerlerinin... Cumhuriyetin ilan şeklinde, cumhuriyetin esaslarıyla ilgili kanunda gördükleri kusur ve eksikleri eleştirmelerini samimi sayabilmek için çok saf olmak lazımdır. Eğer bu yazarlar, cumhuriyetin ilanı günü yaygaralı hücumlara başlamayıp, önce cumhuriyetin ilanını iyi niyetle ve samimiyetle karşılamış olsalar, kamuoyunu kararsızlık ve karışıklığa düşürecek şekilde değil de, Cumhuriyet'in iyi yanlarını tanıtıcı ve onun ilanının pek yerinde olduğunu kamuoyuna telkin eden yazılar yazmış olsalardı, ondan sonra yapacakları her türlü eleştirinin samimiyetini iddiada haklı olabilirlerdi. Fakat gördüğümüz tutum ve davranış böyle olmamıştır. Rauf Bey'in Cumhuriyet'in ilanı dolayısıyla iki İstanbul gazetesine verdiği demeç. Efendiler, Rauf Bey de bu münasebetle gazetecilere demeç vermiştir. Rauf Bey'in Cumhuriyet'le ilgili görüşünü ve milli egemenlikten ne anladığını ortaya koyan demecini 1 Kasım 1923 tarihli Vatan Gazetesi'nde okumuştum. Vatan ve Tevhid-i Efkar gazetelerinin sahipleri ve başyazarlarıyla Rauf Bey'in baş başa vererek düzenledikleri sorularla bunların cevaplarından bazılarını yeniden birlikte gözden geçirelim. Cumhuriyet konusunda kamuoyunda beklenmedik bir durumla karşılaşmış olma duygusu varmış. Şimdiye kadar bulunduğu yüksek makamlar dolayısıyla ve İstanbul Milletvekili sıfatıyla Rauf Bey'in ne düşündüğünü seçmenlerinin sorup öğrenmek haklarıymış. Efendiler, bu soruyu düzenleyenlere biz de bir soru soralım. Önce kamuoyunun ne düşündüğünü hangi yolla nasıl öğrenmişler? Sonra İstanbul seçmenleri yalnız tek iki gazeteciden mi ibarettir? Yoksa bütün seçmenler iki gazeteciye milletvekillerinin düşüncesini sormak için vekalet mi vermişlerdir? Yoksa bu, Rauf Bey'in seçmenlerin bu hakkını büyük bir saygıyla kabul edenlerden olduğunu, kendini seçerken gösterdikleri yüksek güvene teşekkür borcu bulunduğunu ve ona layık olmaya çalışacağını, kendine verdikleri emaneti her zaman ve her yerde korumak, ve en iyi şekilde idare etmek için güç ve yeteneğinin son sınırına kadar çalışacağına güvenmelerini söylemeye zemin hazırlamak için miydi? Gerçi bir milletvekilinin seçmenleri için bu yolda konuşması pek uygundur. Ancak yerinde ve zamanında ve samimi olmak şartıyla. Yoksa Cumhuriyet'in ilanında kamuoyunun beklenmedik bir durum karşısında bırakılmış olduğu şeklindeki kasıtlı bir soruya karşı seçmenlerin verdikleri emaneti her zaman ve her yerde koruyacağı ve en iyi şekilde idare edeceği yolunda güvence vermeye kalkışmanın anlamı nedir? Oysa efendiler 29-30 Ekim gecesi İstanbul'da geçmiş olan bir olayı açıklarsam bütün millet gibi İstanbul halkının da gerçek duygularının ne olduğunu kolaylıkla anlarsınız. Cumhuriyet'in ilanı bildiği gece İstanbul Komutanı Şükrü Naili Paşa İstanbul halkının temsilcileri tarafından Fatih Belediyesi'nde verilen bir ziyafete davetliydi. Paşa ziyafet sırasında Ankara'dan resmi bir bildiri aldı ve onu uygulamaya koymadan önce İstanbul halkının sayın temsilcilerine okudu. Bildir şuydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet ilanına karar verdi. Bunu 101 paretop ile ilan ediniz. İstanbul Halkı'nın temsilcileri Cumhuriyet'in ilanını nasıl karşılamışlar? İstanbul Halkı'nın temsilcileri bu müjde ve bildiriyi büyük bir sevinç ve alkışlarla karşıladılar. Yerhal bütün İstanbul Halkı adına Komutan Paşa'yı ve birbirlerini kutladılar. Bu bakımdan İstanbul'un sayın halkı adına İstanbul'un gerçek duygularını başka türlü göstererek demeçler vermenin ve gösterilerde bulunmanın ne kadar küstahça bir davranış olduğu meydandadır. Rauf Bey, Bence konuyu cumhuriyet kelimesi bakımından ele almak doğru değildir sözleriyle, cumhuriyetten söz etmek bile istemiyor. Rauf Bey'in kendi görüşü, milletimizin refah ve bağımsızlığının korunmasını ve aziz vatanımızın bütünlüğünü sağlayan rejimin en uygun rejim olacağı şeklindedir. Efendim, bu sözler düzenledikleri sorunun cevabı mıdır? Rauf Bey'e hangi hükümet şekli en uygundur sorusu mu sorulmuştur? Eğer soru bu olsaydı o zaman Rauf Bey'in bu ifadesi yerinde bir cevap olabilirdi. Fakat ondan sonra da Rauf Bey'e şöyle bir soru yöneltmek gerekirdi. Düşündüğünüz rejimin adı yok mudur? Cumhuriyet rejimi milletin refah ve bağımsızlığını, vatanın bütünlüğünü sağlayan en uygun rejim değil midir? Eğer öyleyse uzun sözleri bir tarafa bırakarak ben en uygun rejimin cumhuriyet rejimi olduğu görüşümdeyim deyiver de demagojiden kurtulalım. Çünkü söz konusu olan millet meclisince kanunla kabul edilen cumhuriyettir. Maksadınız dolaylı olarak bu ilan onlandan daha uygun bir rejimin bulunduğunu anlatmak ve buna işaret etmekse bunu da söyleyiniz. O tercih ettiğiniz rejim ne olabilir? Rauf Bey kendi görüşünü açıktan açığa söylemekten kaçınıyor. Bilinen bir takım fikirlerden söz ederek hükümetlerin yalnız birbirinden farklı iki ana temere dayanarak hareket ettiklerine inanıyorum. Bu iki temelden biri mutlakiyet rejimidir diyor ve şöyle bir mantık yürütüyor. Sözde hükümdar hak ve yetkisini Tanrı'dan alır ve bu yasallığa dayanarak hükmünü yürütürmüş. Bu rejimin sakıncaları görüldüğünden milletler ihtilal yaparak hükümdarların yetkilerini kısıtlayıp belli şartlara bağlamışlar. Son yıllarda milletimiz de meşrutiyet mücadeleleriyle işe başlayarak kendi işini kendi bilerek, kendi görerek... ...kendi karar vererek başarma hedefine doğru yürümüş. İttihat ve terakki, meclisin ağır baskısından kurtulmak için... ...5. Sultan Mehmet'e meclisin dağıtılması hakkını verdirmiş. Vahdettin, bu hattan yararlanarak meclisi feshetmiş, bilinen felaketler olmuş... ...bu bakımdan mutlakiyet rejimi ve kişisel saltanat yanlısı olmak doğru değilmiş. Rauf Bey, millet kaderini kendinden başka bir kimseye bırakmayı... ...kendi için küçüklük saydı dedikten sonra... Milletin milli hakimiyeti kayıtsız şartsız uygulayan Büyük Millet Meclisi'ni bir kurucu meclis olarak seçtiğini ve bu şeklin söz konusu edilen şekillerden ikincisi ve kendi görüşünce de en sağlamı ve doğrusu olduğunu söylüyor. Bundan sonra Rauf Bey şu düşünceleri ileri sürüyordu. İsim değişikliğinin hedefi ve amacı değiştirilebileceği inancında değilim. Bundan başka... Daha önceki bir hükümet şeklinin yerine alan yeni bir şeklin beğenilmesi ve ömürlü olabilmesi ancak bir şartla mümkündür. O da, gideni arattırmayacak şekilde halkın büyük çoğunluğunun isteklerine uygun olduğunu, mutluluğunu sağladığını, vatanın şeref ve bağımsızlığının korunduğunu göstermek ve ispat etmektir. Aksi takdirde, isim değiştirmekle veya üst tabakada şekil değişikliği yapmakla gerçek ihtiyaçların karşılanacağını sanmak, özellikle en yakın bir geçmişte gördüğümüz en acı denemelerden sonra çok büyük bir yanılma olur. Efendiler, Rauf Bey'in düşünce ve görüşlerini ortaya koyan bu sözler üzerinde biraz durmak isterim. Rauf Bey, yetkileri sınırsız ve belirli şartlara bağlanmamış olan millet meclisini de dağıtabilen kişisel saltanat taraftası değildir. Rauf Bey öyle bir hükümet şeklinde taraftardır ki, o rejimde millet meclisi bir kurucu meclis niteliği taşıyacak şekilde milli hakimiyeti hiçbir kayıt ve şarta bağlı kalmadan uygular. Bu şekli açıkça ifade edelim. Rauf Bey demek istiyor ki, Cumhuriyet'in ilanından önceki şekil en uygun hükümet şeklidir. Gerçekten de Rauf Bey'in uzun sözlerle açıklamaya çalıştığı husus, 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun 3. maddesinde yer alan hükümdür. O madde şudur. Türkiye devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare edilir ve hükümet Büyük Millet Meclisi hükümeti adını taşır. Cumhuriyetin ilanıyla boşa çıkan ümitler. Bilindiği üzere bu teşkilat esasiyet kanuna kanununa göre meclis başkanı meclis adına imza atmaya, bakanlar kurulu kararlarını onaylamaya yetkili ve hükümetin doğal başkanı olmakla birlikte devletin de başkanı olduğunu belirten bir kayıt ve kanuni bir açıklık yoktur. Bu kanunun yapıldığı günlerdeki şartlar ve genel durum dikkate alınırsa, kanunun önemli ve esaslı bir noktayı ihmal etmiş olmasındaki zorunluluk kendiliğinden anlaşılır. Bu ihmal, meclis ve meclis hükümeti var olmakla birlikte, devlet başkanlığı makamının padişahlık kaldırıldıktan sonra kendini halifelik makamında ortaya koyacağı düşünce ve inancında olanları, cumhuriyetin ilanı gününe kadar ümit içinde yaşattı. Bu bakımdan Rauf Bey'in en doğru olduğunu iddia ettiği hükümet şeklinde devlet başkanlığını halifenin kişiliğinde düşündüğüne şüphe yoktur. İşte Cumhuriyet'in ilanı üzerine Rauf Bey'i ve kendiyle aynı düşüncede olanları telaş ve heyecana sürükleyen gerçek sebep devlet başkanlığı makamına Cumhurbaşkanlığın getirilmiş olmasıdır. Aslına bakılırsa ''Cumhurbaşkanı devletin başkanıdır'' dedikten sonra halifeye verilecek sıfat ve yetkiyi sağlamakla uğraşan, onun sevgi ve iltifatını Tanrı'nın lütfu sayarak memnun olanların hayal kırıklığına düşmekten duydukları üzüntü ve kaybı doğal görmek gerekir. Rauf Bey'in Cumhuriyete karşı olduğunu itiraf etmemekle birlikte, Cumhuriyet'in ilan edilmiş olduğu bir günde onun beğenilip ömürlü olabilmesi için bir takım şartların yerine getirildiğini ispat gereğinden söz etmesi Cumhuriyetin millete mutluluk getireceğine inanmadığını açıkça göstermiyor. Rauf Bey yapılan işin sadece bir isim değiştirmekten ve üst tabakada bir şekil değişikliği yapmaktan ibaret olduğunu söyleyerek Cumhuriyeti ilan etmenin çocukça ve aceleye getirilmiş bir hareketin eseri olduğunu anlatmaya çalışırken Cumhuriyet idaresiyle gerçek ihtiyaçların karşılanmış olacağını zannetmek affedilmez bir hata olur demekle Cumhuriyet rejimine ne kadar ilgisiz ve ondan ne kadar uzak olduğunu ispat etmiyor. Rauf Bey son görüşünü pekiştirmek üzere en yakın bir geçmişte gördüğümüz en acı tecrübeleri hatırlatıyor. Efendim bu türlü bir hatırlatmayla kamuoyuna ne anlatılmak istemiyor? Millet neden kandırılmak istemiyor? Bunu anlamak güç değildir sanır. Rauf Bey, aklınca devlet başkanlığı makamının orada halifenin oturması sağlanıncaya kadar başka bir ünvanla başka bir tarafından işgal edilmesini güven altına almak istiyor. Fakat bu makam işgal edilmiş olduğuna göre yapılan işten geri dönülmesini sağlamak için de kamuoyunu gericiliğe kışkırtıyor. Cumhuriyet rejiminin kabulünde affedilmez bir hata olabileceğini ileri süren kimseye göre hatanın neresinden dönülse kar sayılmak doğaldır. Rauf Bey, Cumhuriyet şeklinin kabul ve ilan edildiği noktasına temas ederken şöyle diyor. Görüşleri dağıttılar. Sonra Cumhuriyet'in bir günde kararlaştırılıp ilan edilmesi, halkta sorumsuz kimseler tarafından hazırlanan bir rejimin bir oldu bittiye getirildiği düşünce ve endişesini uyandırdı. Bu endişe pek doğal görülmelidir. Halkımızın bundan ve geçmiş olaylarından ders aldığını ve uyanıklık kazandığını anlayarak memnun olmalıdır. Ben şahsen memnunum. Efendim, Cumhuriyet rejimini bir günde kanun çıkararak ilan eden, Rauf Bey'in de pek güzel tarif ettiği ve vasıflandırdığı gibi, bağımsızlık mücadelemizin biricik temel taşı olan ve milli hakimiyeti kayıtsız şartsız uygulamada gösterdiği yüksek güç ve kabiliyet ulaştığı fiili sonuçta ortaya çıkmış bulunan Büyük Millet Meclisi'ydi. Söz konusu ettiği sorumsuz kimse, meclis kamuoyunu Cumhuriyet'in ilanına yönelten, ve bu konuda teklifte bulunan kimse ise o bendim. Ve onun ben olduğumu Rauf Bey'in herkesten daha iyi anlayabileceğini kabul etmekte hata yoktur. Eğer bunda bir yanlışlık varsa yıllardan beri aramızda arkadaşlık ve kardeşlik duygularından başka karşılıklı güven duygusunun da bulunduğunu ve bana karşı yüksek saygı duygularıyla bağlı olduğunu ifade eden Rauf Bey'in beni hiç tanımamış olduğuna hükmetmek gerekir. Benim girişimlerimi ve yaptığım işleri, hatta endişe uyandırıcı nitelikte görmek ve sevinç gösterilerinde bulunan halk adına geretsiz yere bunun tersini söylemek, yapay olarak halka bu endişeleri aşılamaya kalkışmaktır. Halkın geçirdiği tecrübelerden ders aldığını ve uyanıklık kazandığını anlayarak sevinmelidir. Ben şahsen memnunum diyen Rauf Bey'e bu müyansebede bir noktayı hatırlatmak mümkün. Halkı uyarmak ve uyandırmak için ömrünü adamış bir adama karşı böyle konuşulmaz. Ve halkta bu duyarlılığın doğduğunu görmekle kendinin benden çok sevindiğini söylemeye ne hakkı ne de yetkisi vardı. Rauf Bey bütün vatanı düşmanlara işgal alanı yapabilecek Mondros Ateşkes Antlaşması'nın stratejiyle ilgili maddesini bir oldu bitti şeklinde kabul ettiği zaman milletin nasıl kan ağlayıp acı çektiğini duyabildi mi? Son zamana kadar. Hatta Cumhuriyet'in ilanının ertesi günü bile resminin altına taraftarlarının Monros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan, fakat Lozan Antlaşması'yla da öcünü alan Rauf Bey yazısını yazarak, durmadan propagandasını yaptıkları bu kişi, Türk milletinin gerçek emellerini, samimi duygularını bizden çok anladığını, o emeller ve duygularla bizden daha çok ilgili ve ilişkili bulunduğunu iddiaya kadar varmamalıdır. Rauf Bey demecinin bir yerinde diyor ki, Sorumlu devlet adamları bu gerçekler üzerinde, yani cumhuriyet ilanının gerekçeleri, en yetkili görüşme ve karar makamı olan yüce meclis aracılığıyla milleti aydınlatacak ve zihinlerdeki endişeleri giderecektir. Kamuoyunun bunu bilmesi doğal bir haktır. Efendim, bu sözlerde mantık yoktur. Bir kere Rauf Bey de demiyor mu ki, milli egemenliği kayıtsız şartsız uygulayan meclistir. Bu halde hangi sorumlu devlet adamları millet meclisini aldığı ve gerekçesiyle birlikte yayınlayıp ilan etmiş olduğu pek yasal ve yüce bir karardan dolayı sorguya çekecektir? Bir memlekette, bir toplumda bir inkılap yapıldığı zaman elbette onu gerektiren sebepler vardır. Ancak o inkılabı yapanlar inanmak istemeyen inatçı hasımlarını inandırmaya mecbur mudur? Elbette cumhuriyet isteyenler de ona karşı olanlar da vardır. İsteyenler ne için ve ne gibi düşünce ve görüşlere dayanarak Cumhuriyeti ilan ettiklerini ona karşı olanlara anlatsalar, kendi düşünce ve görüşleriyle yapılan işlerin doğru olduğunu onlara ispat etmek isteseler bile, onları bu art niyetli direnmelerinden vazgeçirecekleri kabul edilebilir mi? Elbette Cumhuriyet taraftarları yeterliliğe sahipseler, ülkelerini herhangi bir yolla, ihtilalle, İnkılapla veya milletçe benimsenen daha başka onlara başvurarak gerçekleştirilir. Bu ülkücü inkılapçılara düşen bir görevdir. Buna karşı yapılan itirazlar, koparılan yaygaralar ve gerilikçi girişimlerse karşı gelenlerin yapmaktan geri durmayacakları hareketlerdir. Cumhuriyet rejiminin ilanında Rauf Bey ve benzerlerinin yaptıkları gibi.